Dünya Tarihinde Güney Asya. Mark Jason Gilbert. 2017. Önsöz. Bir asırdan fazla önce, evrensel tarih olarak adlandırdığı dünya tarihi alanında öncü bir bilim insanı olan F. Max Müller, insan zihninin özel çalışma için seçebileceği ilgi alanı ne olursa olsun, ister gelenekler ister diller olsun, Güney Asya'nın dikkate alınması gerektiğini savunan bir dizi konferans verdi. Çünkü insanlık tarihinin en değerli ve en öğretici materyalleri orada ve yalnızca orada saklıdır. Nobel ödüllü Fransız deneme yazarı Roman Roland, Yeni Hindistan Peygamberleri adlı eserinde Güney Asya'yı yaşayan insanların tüm hayallerinin yuva bulduğu yeryüzündeki tek yer olarak değerlendirdi. Her iki iddia da gerçeği biraz abartsa da, bölge dünya tarihinde eşsiz bir yere sahiptir. Sadece dünyanın muhtemelen en eski işleyen medeniyetine ev sahipliği yapması nedeniyle değil, aynı zamanda bölgenin en büyük modern ülkesi Hindistan'ın şu anda 2050 yılına kadar dünya ekonomisinin liderliği için Çin ile yarışması nedeniyle de Güney Asya'nın dünya tarihi için bir mihenk taşı olarak rolü, büyük boyutu ve nüfusuyla yakından ilgilidir. Güney Asya, Avrupa büyüklüğünde, doğudan batıya 1500 milden fazla ve kuzeyden güneye yaklaşık 2000 mil uzunluğunda üçgen şeklinde bir coğrafi bölgedir. 7 modern ulusa ev sahipliği yapmaktadır, Nepal Federal Demokratik Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Bhutan Krallığı, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Maldivler Cumhuriyeti ve Myanmar Birliği Cumhuriyeti, Bazıları Afganistan İslam Cumhuriyetini dahil edip Myanmar'ı hariç tutar. Dünya tarihçileri için Güney Asya, çevresindeki denizler ve büyük dağ sıralarıyla dünyanın geri kalanından ayrılmış, Avrasya'nın bir alt kıtasıdır. Kuzey Amerika gibi, içten dağ sıraları, nehir sistemleri, büyük bir çöl, tır ve kuru, yüksek bir plato olan dekan ile bölünmüştür. Bu coğrafi engeller, Güney Asya'yı dünyanın en yoğun nüfuslu yerlerinden biri haline getiren insan nüfusu tarafından aşılmıştır. Şu anda dünya nüfusunun yaklaşık beşte birine, yani 7 milyar insanın 1,7 milyardan fazlasına ev sahipliği yapıyor. Mısır, Mezopotamya ve Kuzey Çin ile birlikte Güney Asya, uygarlığın en eski beşiklerinden biriydi. Mezopotamya ve Mısır'daki çağdaşlarından fiziksel olarak daha büyüktü. Şehirleri, ızgara desenli sokak planları, kanalizasyon hatları ve sifonlu iç mekan su tesisatı gibi yeniliklerden faydalandı. Klasik çağlarda, felsefe ve teoloji okulları Kore'den Atina'ya kadar uzanan tartışmalarda etkili oldu. Roma ekonomisi, Hint okyanusu üzerinden Güney Asya'nın güney kıyılarındaki hareketli limanlara yapılan ticaretten etkilendi. Başlıca klasik dini gelenekleri olan Budizm ve Hinduizmin yerelleştirilmiş versiyonları Asya'nın diğer bölgelerinde kök saldı. bölgenin keşişleri, rahipleri ve gezginleri ise destansı edebiyat ve kukla tiyatrosu gelenekleriyle birlikte okuryazarlığı yaydı ve bu gelenekler birlikte Güneydoğu Asya'nın sahne sanatlarını hala etkiliyor. Batıda genellikle Orta Çağ olarak adlandırılan dönemde, Güney Asyalı tüccarlar Asya'nın en zengin ticaret yollarında faaliyet göstererek, Afrika Avrasya genelinde ince giysilerin üretiminde kullanılan çok talep gören pamuk ve ipeyi satıyorlardı. Erken modern dönemin en büyük yazarlarından biri olan William Shakespeare, Henry 4, 1. Bölüm ve Venedik Taciri adlı iki oyununda, Avrupa'nın bölgeyle olan ticaretinin, özellikle de bol madenlerinden elde edilen değerli taşların önemine değinmiştir. Bazı akademisyenler, Britanya'nın sanayi devrimindeki öncü ve sürdürücü rolünün, Güney Asya'nın muazzam maddi ve insan kaynaklarını kontrol etmesi sayesinde mümkün olduğunu öne sürmektedir. 1757'den 1947'ye kadar İngilizler, Güney Asya topraklarının ve halkının sömürülmesini, onların geri kalmış, medeniyete muhtaç ve Avrupalılara öğretecek hiçbir şeyleri olmadığı iddiasıyla haklı çıkarmaya veya mazur göstermeye çalıştılar. Ancak, İngilizler Güney Asya üzerindeki otoritelerini kurmaya başlarken, bölgenin klasik dili Sanskritçe'nin Avrupa dilleriyle ortak bir kökene sahip olduğu keşfedildi. Bu keşfi, Güney Asya'nın felsefi, edebi ve bilimsel mirasıyla daha fazla karşılaşma izledi ve bu da Avrupa'da ve dünya genelinde entelektüel geleneklerin yeniden şekillenmesine yol açtı. Bunun örnekleri arasında Alman yazar Goethe, Amerikalı transandantalist şairler Ralph Waldo Emerson ve Walt Whitman ile William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge ve M. Forster gibi İngiliz yazarların eserleri yer almaktadır. Fizikçi Albert Einstein'ın, günümüzde Arap rakamları olarak adlandırılan ve sıfır rakamını da içeren sistemi geliştirerek, bölgenin dünyanın geri kalanına saymayı öğrettiğini ve bu olmadan hiçbir büyük bilimsel keşfin yapılamayacağını söylediği rivayet edilir. Einstein'ın meslektaşı Erwin Schrödinger, Apanişadlar her şeyin temelindeki birliğe ilişkin bilimsel teorilerinin gerekçesini gördü ve bu da Schrödinger bireysel bilincin, evreni saran birleşik bir bilincin yalnızca bir tezahürü olduğuna ikna etti. 20. yüzyılın başlarında, modern dünyanın rasyonalizminden ve materyalizminden bıkmış olan batıdaki birçok kişi, Güney Asya'nın daha manevi yaşam tarzına hayranlık duymaya başladı ve bunu insanlığın geleceği için en büyük umut olarak gördü. Ancak, bu aşırıya götürüldüğünde, Güney Asya'nın kültürel mirasının bu şekilde yorumlanması gerçeği yansıtmaktan çok uzaktı. Amerikalılar ve Avrupalılar bölgenin sözde öteki dünya felsefelerinden birine veya diğerine hayranlık duymakta haklı olsalar da, bu felsefelerin çoğu ve bölge halklarının çoğu, başka yerlerde bulunanlardan daha az materyalist değildi ve öyle kalmaya devam ediyor. 1947 ila 1949'da İngiliz sömürgeci boyunduruğundan kurtulduktan sonra, Güney Asya ulusları dünya işlerinde hem felsefi aydınlanma hem de maddi etki kaynakları olarak yerlerini yeniden kazandılar. Güney Asya'nın sanat ve müzik gelenekleri de küresel bir etkiye sahip olmuştur, ancak diğer toplumlarla kültürel etkileşimleri genellikle karşılıklı olmuştur. Günümüzde Batı filmlerinin müziklerinde drama veya gerilimi artırmak için sıklıkla tabla, gergin derili küçük davullar, ritmik vuruşları kullanılırken, Mumbai'deki, eskiden Bombay olarak adlandırılan, Hint film endüstrisi, ünlü ABD film şehrine atıfta bulunarak Bollywood olarak adlandırılır. Rabindranath Tagore, V.S. Naipol, Salman Rushdie ve C. Champa Lahiri gibi yazarları, Edebiyat alanında dünyanın en saygın ödüllerini kazanmıştır. Güney Asya siyasi sistemleri dünya tarihinde büyük önem taşır. Morya, Kuşan, Gupta ve Çola gibi bölgenin erken dönem hanedanlıkları, antik dünyanın imparatorluklarının karşılaştırmalı incelemesinde önemli bir yer tutar. Delhi Sultanlığı 1198 ila 1526, bu temel İslami yönetim biçiminin en eski örneklerinden biridir. Babür İmparatorluğu, 1526-1858, Osmanlılar, Safeviler ve Çin, Mançular ile birlikte, etkili bürokratik yönetim sistemlerini modern top ve tüfek kullanımıyla birleştiren rejimleri tanımlamak için yaygın olarak kullanılan Barut imparatorlukları terimine örnek olarak gösterilir. Güney Asya, birçok modern sömürge direnişi ve milliyetçi hareket içinde model olarak bilinir. Mohandas Karamchand Gandhi'nin izlediği şiddetsiz toplumsal ve siyasi değişim stratejileri, Hindistan'daki İngiliz İmparatorluğu'nun sonunu hızlandırmaya yardımcı oldu ve Dr. Martin Luther King tarafından yorumlandığı gibi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ırkçılığın yasal engellerini ortadan kaldırdı. Myanmar'dan Aung San Suu Kyi, ülkesindeki otoriter rejimi zayıflatmak için bu stratejileri başarıyla kullandı. Bir zamanlar şiddet yanlısı bir devrimci olan Nelson Mandela ve Pasifist yoldaşı Piskopos Desmond Tutu, Güney Afrika'daki apartheidi sona erdirmek için verdikleri mücadelede Gandhi'nin yöntemlerini kullandılar. Güney Asya, büyük insan göçleri, Hint Avrupalılar, Hunlar, Araplar ve Türkler dahil ve modern sömürgecilik, Hollandalılar, Fransızlar, Portekizliler ve İngilizler gibi çeşitli küresel tarihsel süreçler yaşamıştır. Şimdi ise yoksulluk ve sosyal ayrımcılık sorunlarına çözüm bulmak ve aynı zamanda toplumsal uyumu ve kültürel geleneği korurken ekonomik kalkınmayı sağlayan politikalar aracılığıyla kültürel ve ekonomik küreselleşmeyi ele almak için bir deneme alanıdır. Toplumsal cinsiyet ilişkileri üzerine çalışan araştırmacılar, karmaşıklığı nedeniyle Güney Asya'yı özellikle ilgi çekici bulmaktadır. Toplumlarının çoğu yoğun bir şekilde ataerkildir ve kadınların daha az değer gördüğü çok az bölge vardır. Yine de dünyada başbakan veya cumhurbaşkanı olarak görev yapmış daha fazla kadının olduğu başka bir yer yoktur. Bunlardan bazıları arasında Sri Lanka'dan Sirimavo Bandaranaike, Pakistan'dan Benazir Butto, Nepal'den Devi Bendiri, Hindistan'dan Indira Gandhi ve Bangladeş'ten Şeyh Hasina ve Zia yer almaktadır. İndira Gandhi'nin babası ve Hindistan'ın ilk başbakanı Jawaharlal Nehru, Hindistan'ın Keşfi adlı eserinde, tüm alt kıtanın milyonlarca birbirinden farklı, her biri kendi özel düşünce ve duygu evreninde yaşayan ayrı erkek ve kadından oluştuğunu yazmıştır. Yine de onları bir araya getiren ve hala bağlayan bir şey var, Güney Asya'nın iç coğrafi ve siyasi bölünmelerinin geniş bir bölgesel dil ve etnik çeşitliliğe yol açtığı doğru olsa da, halklarının giyim tarzı, mutfak, sosyal örgütlenme ve dini uygulamalar açısından, her zaman dini kimlik olmasa da, birçok ortak noktası vardır. Gurulara ve pirlere, büyük dini öğretmenler, saygı ve dini haç yolculukları, tüm inançlardan Güney Asyalılar arasında neredeyse evrenseldir. Bu çeşitlilik içindeki birlik, hem imparatorluk ihtişamı dönemlerini desteklemiş hem de alt kıtada merkezi bir devletin yokluğunda halkını ayakta tutmuştur. Bölgeler arası ticaretten Avrupa sömürgeciliğine ve serbest piyasa ekonomisinin yükselişine kadar küreselleşmenin güçleri, her kesimden Güney Asyalı'yı o kadar çok sayıda yurt dışına göç etmeye teşvik etti ki, dünyanın en büyük diasporalarından birini oluşturdular. Birçok ülkede, Güney Asya kökenli azınlık nüfusları büyük oranlarda yaşamaktadır, bu oranlar İngiltere'de %8 iken, Fiji'de %46 ile %49 arasında değişmektedir. Güney Asya, insanlık tarihindeki çok büyük ölçekli gelişmelerin rolünü incelemek isteyenler için özellikle güçlü bir çekiciliğe sahiptir, bu gelişmeler genellikle büyük tarih olarak adlandırılır, örneğin tarımın ortaya çıkışı ve küresel çevre tarihi gibi. Güney Asya'nın tarım tarihindeki yeri, muhtemelen Portekizlilerin Avrupa ve Asya arasında ilk doğrudan ticari deniz bağlantılarını kurarken kullandıkları Siri, Lanka dilindeki pirinç anlamına gelen Arisi teriminden kaynaklanan Asya teriminin küresel kullanımıyla ölçülebilir. 19. yüzyılın sonlarında Güney Asya'da meydana gelen yıkıcı kuraklıklar ve kıtlıklar, El Nino adı verilen küresel okyanus ısınması fenomeniyle yakından bağlantılıydı. Küresel ısınmayla birlikte bu doğal olaylar, Güney Asya ve dünya tarihinde çevresel faktörlerin önemini göstermekte ve bölgede önemli çevresel endişeler olmaya devam etmektedir. Bazı akademisyenler, Britanya'daki sanayi devriminin ilerlemesini, bölgenin değerli maddi kaynaklarına ve pazarlarına erişimini sağlayan Güney Asya'daki Avrupalı rakiplerini yenmesiyle ilişkilendirmektedir. Günümüzün hızla gelişen Güney Asya yüksek teknoloji endüstrisi bu tür işlerin Batı'dan Doğu'ya doğru artan kaymasında oynadığı rol aracılığıyla ekonomik küreselleşmeyi yansıtmaktadır. Dünyanın büyük tarihine yaklaşmanın, Güney Asya'nın jeolojik ve hava koşullarıyla olan bağlantısının sunduğu örnekler üzerinden daha iyi bir yolu olmayabilir. Bu faktörlerin etkisi El Niño'dan bile çok daha büyüktür. Bilim insanları yaklaşık 200 milyon yıl önce dünyanın çekirdeğinden sürekli olarak yükselen erimiş malzemenin üçgen şeklindeki bir kara parçasının Avrasya'daki karşılığının altına dalmasına neden olduğunu savunuyor. Bu süreç günümüze kadar devam ederek, dünyanın en genç, en büyük ve hala büyümekte olan 2500 kilometrelik Himalayalar, karın yurdu ve doğusunda ve batısında yer alan birkaç dağdan oluşan devasa bir yukarı doğru toprak itişine yol açmıştır. Himalayalar ve komşu dağları. Kuzeyden gelen Arktik rüzgarları engelleyerek Güney Asya'nın iklimini ve buna bağlı yağış, sıcaklık ve insan faaliyetleri modellerini etkiler ve böylece alt kıtanın büyük bir bölümünün yarı tropikal veya tropikal bir ortamdan faydalanmasını sağlar. Ayrıca Nisan-Eylül ve Ekim-Kasım aylarındaki yoğun yağışları getiren rüzgarların oluşmasında da rol oynarlar. Bu musonlar, aylarca süren az veya hiç yağmur yağmaması ve 100 derece Fahrenheit'in, yaklaşık 38 santigrat derece, üzerine çıkabilen yaz sıcağından kurtulma imkanı sunar. Musonların oluşturduğu rüzgar, Güney Asya'nın erken dönem dünya ticaretinin merkezi konumunu sağlamlaştırmıştır. Yelkenli gemiler çağında, Güney Asya, Güneydoğu Asya, Çin, Afrika, Orta Doğu ve Avrupa'ya gidip gelen gemiler, muson rüzgarlarının ritmine uygun olarak hareket ediyordu. Güney Asya'nın musonları ise sürekli değildir. Çevredeki okyanusun sıcaklığındaki periyodik değişimler ve Orta Asya'daki rüzgar akımlarındaki değişiklikler, musonlardan birinin veya her ikisinin de başarısız olmasına yol açarak uzun süreli kuraklığa ve sıklıkla kıtlığa neden olabilir. Tersine, Muson'la ilişkili nehir taşkınlarının yüksek gergitler, okyanus siklonları ve tektonik plaka hareketleriyle aynı zamana denk gelmesi, alt kıtanın insan nüfusuna büyük zararlar vermiştir. Dünyanın her yerinde, hava koşullarındaki değişiklikler ve tektonik plaka hareketleri, tüm şehirleri tehdit etmiş ve nehirlerin ve kıyı şeritlerinin akış yönlerinde değişikliklere yol açmıştır. Bu gelişmeler birlikte, Güney Asya'nın en eski şehirlerini yok etmiş ve bugün de modern şehirlerini tehdit etmektedir, aynı şekilde, dünyanın dört bir yanındaki diğer kentsel alanları da tehdit etmiş ve yakında yok edebilir. Güney Asya'nın dünya tarihindeki yeri, hava ve jeolojik olaylardan daha az görünür, sömürgeci fetih ve direnişten daha az içsel ve küresel iş bölümündeki değişimlerden daha az somut olabilir. Bu yer, bölgenin kendi içinden üretilen yenilikçi fikirleri takip etme, diğer bölgelerden ithal edilen yeni fikirleri özümseme veya uyarlama ve bu fikirleri daha geniş dünyaya iletme veya yeniden iletme yeteneğine dayanabilir, bu süreç, Gandhi'nin Güney Asya'yı Avrupa sömürgeci egemenliğinden kurtarma çabasıyla örneklendirilebilir. Gandhi, şiddetsizlik, ahimsa, hakkındaki yerel anlayışlardan ve İncil'deki dağdaki vaaz ve Amerikalı filozof Henry David Thoreau'nun sivil itaatsizlik hakkındaki öncü fikirleri de dahil olmak üzere bir dizi uluslararası etkiden yararlanarak, yalnızca Güney Asya'daki değil, tüm dünyadaki insanlara hitap edecek bir sosyopolitik eylem yöntemi yarattı. Gandhi'nin yöntemleri dünya tarihinde o kadar büyük bir yer tutuyor ki, şiddet içeren küresel direniş hareketlerinin bölgesel varyasyonlarını veya uyarlamalarını gözden kaçırmak kolay olabilir. Bunlar arasında Hindistan'daki naxalitler ve Nepal'deki Maoistler gibi halk savaşı uygulayan hareketler ve partiler de yer almaktadır. Güney Asya, uzun zamandır Taliban ve El-Kaide tarafından orada ve başka yerlerde yürütülen küresel İslamcı mücadelenin bir alanı olmuştur. Güney Asya'nın sentez ve uyum kapasitesi, bölgenin dünya tarihindeki yerini değerlendirme çabalarında tekrar eden bir temadır. Ancak bu kapasite sınırsız değildir. Birçok Güney Asyalı'nın çeşitliliğe duyduğu saygı, herkesin eşitliğe inandığı anlamına gelmez. Dahası, bölgenin geleneksel yaşam biçimlerinden ilham alarak hızlı değişim karşısında yenilik yapma yeteneği, yüzyıllar boyunca dini köktencilik, sömürgecilik, milliyetçilik ve serbest piyasa veya neoliberal ekonomi gibi çeşitli güçler tarafından ciddi şekilde sınanmıştır. Bunlar hem eski hem de yeni küresel süreçler olduğundan, Güney Asya tarihinin bize içinde yaşadığımız karmaşık ve giderek daha fazla birbirine bağlı dünya hakkında anlatacak çok şeyi olduğu açıktır. Bölüm 1. Güney Asya ve Dünya, M.Ö. 1500'e kadar. Yaklaşık 4000 yıl önce, Antik Dünya'nın en büyük liman kentlerinden biri, Indus Nehri'nin Hint Okyanusu ile buluştuğu yerin doğusunda, günümüzde Lothal olarak adlandırılan bir bölgede gelişti. Gemiler, Lotal'ın 225 metrelik tuğla kaplı iskelesinden, batıya doğru bin milden fazla uzaklıktaki Mezopotamya'nın Ur Limanı'na kadar uzanan yerlere doğru yola çıkıyordu. Bu gemiler Ura ve günümüzde Basra Körfezi olarak adlandırılan diğer yerlere vardığında, yerel halk değerli kargolarını incelemek için acele ederdi. Bunlar arasında dünyanın ilk pamuklu kumaşları, kereste, ince işlenmiş değerli taş boncuklar ve arpa, pirinç ve buğday gibi temel gıda maddeleri bulunuyordu. Bu mallar, Güney Asya'nın ilk kent toplumu olan ve adını, en eski ve en büyük şehirlerinden birinin bulunduğu yere en yakın modern köyün adından alan Harappa'nın ürünleriydi. Harappa şehirleri ve kasabaları, günümüzde Pakistan ve Kuzeybatı Hindistan'ın büyük bir bölümünün coğrafyasına yayılmıştı. Bu yerleşim yerlerinin nüfusu, bazıları 50 bine kadar, ve sayıları, belki de 2000'den fazla, o kadar büyüktü ki, Lotal, Mısır ve Mezopotamya'dakilerle yarışan bir kentsel kompleksin birçok limanından sadece biridir. Mezopotamya ve Harapan şehirleri arasındaki ticaret, en eski kent toplumları arasındaki ilk doğrudan ve sürekli temaslardan biri olduğundan, Lotal Güney Asya tarihinin ve dünya ticaretinin köklerine çok yakındır. Aynı zamanda insanlık tarihinin başlangıcına da çok yakındır. Milattan önce 70.000'den öncesine ait taş aletlerin varlığı, insan topluluklarının uzun zamandır bu alt kıtada yaşadığına dair şüphe bırakmamaktadır. Daha sonraki gelişim modelleri, bölgenin ayırt edici özelliği olarak kalan çeşitli insan topluluklarını ve faaliyetlerini göstermektedir. Ilıman iklimi ve verimli toprakları, insan gruplarını önce batıdan ve kuzeyden alt kıtaya çekmiş olabilir, ancak daha sonra Güneydoğu Asya'dan Avustronezya halklarını da Doğu, Orta ve Güney bölgelerine çekmiştir. Zamanla, alt kıta, yaşam tarzları büyük ölçüde değişen avcı toplayıcı gruplara, göçebe çobanlara ve yerleşik çiftçilere ev sahipliği yapmıştır. Bazıları ataerkil çizgilerde örgütlenmiş, diğerleri ise anaerkil toplumlardı. Milattan önce 4000'den sonra insan teknolojileri ve tarım yöntemlerinin yeni bir karışımı Güney Asya'daki mevcut yaşam biçimlerine kademeli olarak eklendi. Yerleşik tarım, artan iş uzmanlaşmasını, kent yaşamını ve uzun mesafeli ticareti destekleyen gıda fazlalıkları yarattı. Bu fazlalıklar aynı zamanda okuryazarlığı ve büyük ölçekli inşaat projelerini de teşvik etti. Bu yeni insan toplumu modeli, Latince şehir sakini anlamına gelen civis kelimesinden sonra genellikle uygarlık olarak adlandırılır, ancak bugün bu terim, kent dışında yaşayanların daha az gelişmiş veya uygar olduğu izlenimini vermemek için dikkatlice kullanılmaktadır. Sonuçta, göçebe bir sığır çobanının söylediği bir şarkı, bir opera salonunda bir divanın veya bir futbol stadyumunda popüler bir şarkıcının söylediği şarkı kadar insan deneyimini ifade etmede zengin veya fakir olabilir. Avcılık ve toplayıcılık veya pastoral göçebelik, insanların sığır sürüleriyle birlikte hareket etmesi, gibi diğer yaşam biçimleriyle karşılaştırıldığında, şehirde yaşamak daha zengin bir beslenme ve daha yüksek bir yaşam standardı olasılığı sunar. Oysa medeniyet, bürokratik yönetimi ve kitlesel savaş yürütme kapasitesiyle, çoğu zaman diğer insan toplum biçimlerinden daha az stresli değildir. Güney Asya'da Neolitik veya Yeni Taş Çağı olarak adlandırılan bu yeni yaşam biçiminin ortaya çıkışı, Himalayalarla ilişkilendirilebilir. Yarımada oluştuğunda, Güney Asya Yarımadası'nın en kuzeydeki bölümü olan dekanı Himalayaların eteklerinden ayıran geniş bir su körfezi vardı. Musun yağmurları himalayaları aşındırmada etkili olmuyordu çünkü toprak, onları yağmur ve karın aşındırma hızıyla aynı oranda yukarı doğru itiyordu. Ancak aşınma süreci o kadar amansızdı ki, dekan ile kuzey ve batıdaki büyük dağlar arasındaki boşluk, sonunda himalayalardan gelen mineral bakımından zengin akıntılarla doldu. Bu toprak, kuzeybatıdaki Indus Nehri Vadisi'nde veya kuzeydeki Ganj ve Brahmaputra nehirleri ve paralel su yollarının geçtiği geniş bölgede, Ganj Ovası olarak adlandırılır, olduğu gibi, taşkınlara eğilimli nehir sistemleri tarafından araziye yayıldığında, Kuzey-Güney Asya'nın ilk halkları, hala dünyanın en verimli toprakları arasında yer alan üst topraktan faydalandılar. Bu alüvyal toprak sadece besin açısından zengin olmakla kalmayıp işlenmesi de kolaydı. Yaklaşık milattan önce 3300 yılına gelindiğinde Indus Nehri vadisindeki bazı Güney Asyalılar, gıda fazlası yaratabilecek miktarlarda gıda yetiştirilmesini sağlayan tarımın gelişimine tanık oldular. Bu buğday ve arpa gibi bitkilerin ve hörgüçlü boğa ve su bufalosu gibi hayvanların evcilleştirilmesiyle mümkün oldu ve bu da dünyanın ilk medeniyetlerinin tümünün geçimini sağlayan araçları sağladı. Milattan önce 2600 yılına gelindiğinde Indus Nehri vadisinde ve ötesinde, kuzeyde Afganistan'ın kuzeyindeki Amudarya üzerinde bulunan Shortukhay'e, güneyde bugünkü Mumbai'ye, doğuda Ganj Ovası'nın başına ve batıda Pers, modern İran ve Pakistan arasındaki sınıra kadar uzanan birçok kent kompleksi olgunluğa erişmişti. Günümüzde Pakistan'ın kuzeyinde yer alan ve Harappa olarak bilinen şehir, bu kentsel komplekslerin en eski ve en büyüklerinden birine ev sahipliği yapmaktadır ve tüm uygarlık için en yaygın kullanılan isimdir. Daha güneyde, 400 mil ötede bulunan Mohenjo-Daro gibi daha büyük Harappa şehirlerinde insanlar, türünün ilk örneği olan kare ızgara düzeninde döşenmiş sokaklarda seyahat ediyorlardı. Bu şehir ayrıca, her şehir merkezi bloğunun aynı uzunlukta olmasıyla, ilk şehir planlamasının kanıtlarını da göstermektedir. Bu komplekslerin yükseltilmiş merkezini çevreleyen 10 fit kalınlığında tuğla duvarlar vardı. Bu devasa duvarlar, saldırıdan ziyade sele karşı koruma sağlamak için inşa edilmiş gibi görünmektedir. Kapıları, savunmadan ziyade, gelen ve giden tüccar arabalarının satış makbuzlarını ve ticaret malları üzerindeki vergi ödemelerini kontrol etmek için daha iyi tasarlanmış gibi görünmektedir ve ani bir hücumu engellemek veya bir saldırganı yukarıdan saldırıya maruz bırakmak için açılı girişler gibi antik savunma surlarının tipik unsurlarından yoksundur. Ayrıca şimdiye kadar çok az silah bulunmuştur ve bunlar o kadar kalitesizdir ki bunlara ihtiyaç duyulmadığını düşündürmektedir. Harapan kent sakinleri, hem kerpiç hem de pişmiş veya fırınlanmış tuğladan yapılmış yapılarda çalışmış ve yaşamışlardır. En etkileyici evler, genellikle taşkın yatağından 9 metre kadar yüksekte bulunan yükseltilmiş platformlar üzerine kümelenmiş olanlardı. Bunların kendi banyoları ve tuvaletleri vardı ve bunlar, dünya tarihinin en gelişmiş drenaj ve kanalizasyon sistemlerinden birine borularla bağlıydı. Bu drenaj sistemi, lotel gibi limanlardaki su seviyelerini ve akışını kontrol eden kilit sistemiyle birlikte ele alındığında, bazı araştırmacıların harapanların usta hidrolik mühendisleri olduğu sonucuna varmasına yol açmıştır. Harapan şehirlerinin alt seviyesinde bulunan dükkanlar ve tüccar ve zanaatkarların konutları kuzey-güney ekseni boyunca yoğunlaşırken, Yalnızca konutlar doğu batı yönünde uzanan sokaklar boyunca yer alıyordu. Dairesel tuğla işçiliği platformlarına ve tahıl ütmek için kullanılan yerleşik havanlara sahip bir un değirmeni de dahil olmak üzere endüstriyel alanlar ve fabrika binaları da tespit edilmiştir. İşçiler için basit yaşam alanları değirmene bitişikti. Günlük maddi yaşam, son derece karlı tarım ve antik dünyanın en çeşitli imalat faaliyetleriyle şekilleniyordu. Her ikisi de bölgenin verimli ve mineral bakımından zengin alüvyal toprağı sayesinde mümkün olmuştu, ancak harapan toplumu, tarım, metalürji ve imalat fazlalıklarını ihraç etme kapasitesi olmasaydı yine de gelişemezdi. Tonlarca harapan arpa, pamuk, pirinç ve buğdayın yanı sıra sayısız miktarda turkuaz ve akik, modern lotal ve dolavira köylerinin yakınlarında bulunan liman şehirlerinden her yıl sevk ediliyordu. Bu mallar Dilmun, Bahreyn ve Magın, muhtemelen Umman, şehirlerine ve daha da öteye, sakinleri İndus Vadisi topraklarını Meluha olarak bilen Mezopotamya'ya gidiyordu. İndus Vadisi çömlekleri Umman'da zaten bulunmuş olup, yakın zamanda keşfedilen bir çivi yazısı yazıtı, Meluha dilinin tercümanına ihtiyaç duyanlara hizmet sunmaktadır. Bu, antik Bahreyn ve Umman'daki limanların iki medeniyet arasındaki ticareti kolaylaştırmış olabileceğini düşündürmektedir. Fenikeliler bu ticareti Mısır'a kadar taşımış olabilirler. Benzer kargolar, Harapa şehrinden karayoluyla kuzeye, günümüz Özbekistan'ındaki Oksus nehri kıyılarında gelişen bakteriya marcağına uygarlığına gönderiliyordu. Karşılığında Güney Asyalılar, Afganistan'dan Lapis Lazuli ve Çin'den Yeşim taşı da dahil olmak üzere gümüş ve değerli taşlar alıyorlardı, Harapalılar bu taşları iç tüketim veya ihracat için değerli eşyalara dönüştürüyorlardı. Harapa şehirleri, kısmen ithal ve yerel değerli taşları, özellikle de son derece sert bir taş olan akik taşını, delip şekillendirerek değerli mücevherler üretiyordu. Bunu o kadar ince bir beceriyle yapıyorlardı ki, Onların yaptığı akik boncuklar Mezopotamya krallarının ve kraliçelerinin en değerli eşyalarıydı. M.Ö. 2500 civarında, Mezopotamya kraliçesi Puabi, Harapalılar tarafından yapılmış bakır, ahşap ve kabuklardan oluşan eşyaların yanı sıra akik boncuklu ve lapis lazuli taşlı altın bir kolye ile birlikte gömülmüştür. Lotal'da bulunan bir fil dişi atölyesi, fillerin hem yabancı hem de yerel siparişleri karşılayacak fil dişi tedarikinin sağlanması amacıyla evcilleştirilmiş olabileceğini düşündürmektedir. Ticaretin körüklediği bu refah, tarım dışındaki iş fırsatlarını artırmaya yardımcı olmuş ve sonuç olarak, antik dünyada eşi benzeri görülmemiş bir iş uzmanlaşmasına olanak sağlamış olabilir. Diğer erken uygarlıklarda olduğu gibi, iş uzmanlaşması, bir mesleğin algılanan değerinin sosyal ve siyasi rütbeyi belirlediği ayrıntılı sosyal farklılaşmaya ve hiyerarşiye yol açmıştır. Mesleğe göre bu tür bir sıralamanın işaretleri, harapan toplumunun her yerinde, bileziklerden, üst rütbeler için altın, orta rütbeler için altın kaplama bakır veya kalay ve halk için kil veya deniz kabukları, saç stillerine ve konutlara kadar bulunmuştur. Öte yandan, harapanlar ölümü büyük bir eşitleyici olarak görmüş gibi görünüyor. Şimdiye kadar kazılan mezarlıklar, mezarlarında mücevher gibi kişisel servet bulunmaması ve ölen kişinin rütbesi veya gücüne dair hiçbir işaret sunmaması bakımından erken kent uygarlıkları arasında benzersizdir. Ölülerinin yerleştirilme biçimi, en azından kültürel ifade açısından, Harapan sosyal bölünmelerinin başka yerlere göre daha az dramatik olabileceğini göstermektedir. 1921 ila 1924 yılları arasında profesyonel arkeologlar tarafından ilk kez incelendiğinde, Harapan şehirlerinin antik kalıntıları pek fazla çarpıcı buluntu ortaya koymamış ve Harapan'ın Sümer veya Irak'taki diğer toplumların zayıf bir kopyası olduğu, bu toplumların bilgisinin bir şekilde doğuya yayılarak Hint-Sümer uygarlığını oluşturduğu düşünülmüştü. Ancak, daha sonraki kazılar, Harapan şehirlerinin ızgara düzeninin ve sanitasyon sistemlerinin antik dünyada emsali olmadığını ortaya koydu. Dahası, yazıları Sümer çivi yazısıyla, ıslatılmış kil tabletlere kazınmış yazı, hiçbir ilişkisi yoktu. Harapanlar ayrıca ondalık sistem de dahil olmak üzere kendi ağırlık ve ölçü sistemlerini geliştirmişlerdi. Her boyuttaki pişmiş tuğlaları 1-2 bölü 4 oranında sabit bir şekilde üretiliyordu. Sokak köşeleri önemli bir mühendislik başarısı olan keskin dik açılarla yerleştirilmişti. Harapan baş başyapıt olarak tanımlanmıştır. Bu keşifler heyecan vericiydi. Ancak topluca Harapan uygarlığının toprak büyüklüğünün Mısır ve Mezopotamya'nın toplamından daha büyük olduğunu ve yerleşimlerinin Orta Asya'ya kadar uzandığını belirleyen diğer bulgularla karşılaştırıldığında sönük kalıyordu. Gagar Hakra Nehri'nin kurumuş yatağı boyunca düzinelerce Harapan dönemine ait yerleşim yerinin keşfi, Harapan kültürünün bilinen yayılım alanını daha da genişletti. Nehir yatağı, yaklaşık 100 mil doğuda Indus nehrine paralel uzanır ve günümüz Pakistan ve Hindistan'ı arasındaki sınırı geçer. Sınırın Hindistan tarafında Harapan şehirlerinin keşfedilmesinden hemen sonra, bazı milliyetçi düşünceli Hintliler, Gagar Hakra nehir yatağının komşu Pakistan'ın İndus vadisinden daha fazla yerleşim yeri içerebileceği yönünde spekülasyon yapmaya başladılar. Ayrıca, artık kurumuş olan yatağın eski Hindu metinlerinde bahsedilen kayıp Sarasvati nehri olduğunu ve bu nedenle Harapan uygarlığının adının Sarasvati uygarlığı olarak değiştirilmesi gerektiğini savundular. Bu tür iddialar geçerli olabilir, ancak modern milliyetçi argümanlar, Harapan yerleşimlerinin kötü durumuyla uğraşmak zorunda olan Güney Asyalı arkeologların işini zorlaştırıyor. Yüksek yeraltı suyu seviyesi, en eski yerleşimlerin su altında veya suyla dolu olduğu ve erişiminin zor olduğu anlamına geliyor. Birçok şehir, daha sonraki halklar tarafından tuğlaları için yağmalanmıştır. En önemlisi, arkeologlar Harapan yazısını okuyamamaları nedeniyle yazılı kayıtlardan yoksun çalışmak zorundadırlar. Harappa'daki kale veya en yüksek tepede tek bir büyük kale veya sarayın bulunmaması, tek bir otoritenin varlığına karşı çıkmakta ve halkının, Mezopotamya, Mısır ve Çin'de olduğu gibi, merkezi bir sarayda yaşayan ilahi bağlantılı yöneticiler tarafından yönetilmediğini düşündürmektedir. Orada bulunan çok sayıda önemli yapı, daha az merkeziyetçi ancak karmaşık bir siyasi sistemde çeşitli çıkarlar arasında sürekli bir siyasi iktidar mücadelesiyle uyumlu olacaktır. Her şehrin, şehir merkezindeki ticari veya tarımsal elitler arasındaki değişen ittifaklar tarafından yönetilen bir ticaret ve üretim ağı içinde işleyen kendi liderliği olabilir. Lotal'ın kuzeybatısındaki kardeş liman kenti Dolaböra'da bulunan eserler, şehir sakinlerinin yalnızca Harapan ana vatanında üretilen malların kopyalarını değil, aynı zamanda komşu halklarla stilistik olarak bağlantılı malları da ürettiklerini göstermektedir. Diğer eserler ise, bu tür şehirlere göç eden harapan olmayan zanaatkârların kendi geleneksel sanatlarını da beraberlerinde getirdiklerini ve bunun da kültürlerin ve sanatsal üretimin kaynaşmasına yol açtığını düşündürmektedir. Kanıtlar, Dolavira halkının farklı fikir ve uygulamaları uzlaştırabildiğini, dünya tarihçileri tarafından senkretizm olarak bilinen bir süreci ortaya koymaktadır. Kesin kanıtların yokluğunda, Harapan dininin doğası hakkında spekülasyonlar yaygındır. Bilim insanları, Harapan mühürlerindeki resimlerden Harapan dini bakış açısını yeniden oluşturmaya çalışmışlardır. Bu mühürler, muhtemelen malların etiketlerinde kullanılan küçük, ince kil veya sabuntaşı levhalardır. Bu mühürlerde genellikle, çözümlenmemiş, Harapan yazısıyla yazılmış kısa metinlerin yanında hayvan veya insan benzeri figürlerin resimleri bulunur. Bu mühürlerden bazıları, en azından birçok Güney Asya dini geleneğinin Harapan kökenli olduğuna inananlar için dini inançları çağrıştırır. Bu tür spekülasyonları körükleyen, önünde adaklar sunulan, muhtemelen maskeli bir figürün yer aldığı mühürlerdir. Figür, ayak bilekleri karşıt uylukların üzerinde, cinsel organı dik bir şekilde oturur ve genellikle filler ve gergedanlarla çevrilidir. Günümüzdeki çoğu Güney Asyalı, bu figürü, tüm yaratılışı, tüm hayvan yaşamını da içeren ilahi gücün bir tezahürü olan Şiva'nın erken bir biçimi olarak tanıyacaktır, Pasupati. Şimdi Lotus veya Padmasana pozisyonu, Pedma, Lotus, Asana, Oturmuş, olarak adlandırılan bu oturma pozisyonunda Shiva, cinsel dürtüyü kontrol etmek için kullanıldığında meditasyonun, içsel ruhsal ve dolayısıyla kozmik düzenli uyumlu enerji ürettiğini göstermektedir. Shiva'nın mevcut özelliklerini geçmişe yansıtmaya veya eski bir eserle, görünüş olarak ne kadar benzer olursa olsun, çok ince bir paralellik kurmaya yönelik her türlü girişim tehlikelerle doludur. Bununla birlikte bu sözde Shiva prototipi, Harapan halklarının kozmik ve diğer açılardan düzeni korumaya büyük önem verdikleri görüşünü destekleyen diğer kanıtlara dikkat çekmektedir. Toplum genelinde üretilen her boyuttaki tuğlaların standart oranları, ana caddelerin ve yapıların düzeninin dikkatli bir şekilde korunması, kitlesel çatışmanın görünür işaretlerinin olmaması Saray ve tapınakların yokluğu, düzen duygusunun harapanların kalplerinde içselleştirildiğini, rahiplik veya monarşi kararnamesiyle yukarıdan dayatılmadığını düşündürebilir. Örneğin, bir tür yurttaşlık görevi veya birlik duygusu olmadan, bir hükümetin kilometrelerce uzanan harapan drenajlarında bulunan ahşap filtreleri nasıl temizleyebileceğini hayal etmek zordur. Bu tür görevler, Mısır'da olduğu gibi, insanlara Firavun benzeri bir otoriteye derin bir bağlılık aşılayarak gerçekleştirilmiş olabilir. Ancak Mısır'daki bu otoritenin meşrulaştırılması, ilahi hükümdarın toplumu düzenleme gücünü ifade eden ve yücelten devasa kamu binalarına giden geniş caddelerin inşasında yansıtılmıştır, bu özellikler Harapan sit alanlarında şimdiye kadar bulunmamaktadır. Harapan sokaklarının ızgara düzeni ve yapı malzemelerinin standartizasyonu, güçlü loncaların ve belediye kurullarının varlığına dair daha olası kanıtlardır ve pratik bir amaca hizmet ederler, ancak aynı zamanda düzenli bir kozmos hakkındaki kolektif bir görüşü de yerine getiriyor olabilirler. Görünürde kralların, acımasız köle barakalarının, hapishanelerin, savaşların, güçlü silahların veya ahlaki temelli karmaşık sosyal hiyerarşilerin yokluğu, Düzenli şehir manzaralarıyla birlikte, bu şehirlerin eşitlikçi, barışçıl, ütopik bir krallık oluşturduğu izlenimini verebilir. Bu görüş, şehrin daha yoksul kesimlerinde yaşayan fabrika ve değirmen işçilerinin saatlerce süren ağır emeğini hesaba katmaz. Dahası, Mohenjo-Daro'da yan yana gömülmüş bir çiftin iskeletlerini içeren bir mezarın keşfi, çok daha sonraki Hindu uygulaması olan dul kadının kocasına ölümde katılması, sati olarak adlandırılır, uygulamasının harapan kökenli olduğu anlamına gelebilir. Ancak, yan yana gömülmüş kocaların ve eşlerin varlığı, böyle bir iddiayı desteklemek için yeterli değildir ve hatta öyle olsa bile, bu sadece erken uygar Güney Asya'nın, erkek egemenliğinin veya ataerkilliğin yaygın olduğu antik dünyanın diğer birçok yerinde olduğu gibi, kadınlar için bir cennet olmadığı anlamına gelir. Harapan uygarlığı, M.Ö. 2700 ile 2000 yılları arasında zirveye ulaşmıştır. Sınırlarının ötesindeki dünya üzerindeki etkisi o kadar büyüktü ki, Büyük Mezopotamya Kralı Sargon'un kraliyet katipleri, Fırat üzerindeki başkenti Agade'deki rıhtımda Meluhadan gelen kereste gibi mallarla dolu çok sayıda geminin demirlemiş olmasıyla büyük gücünün kanıtlandığını övünerek dile getirmişlerdir. Sargonun sahneden ayrılmasından çok sonra bile, Meluhadan gelen zengin kargolar Mezopotamya'ya ulaşmaya devam etti, ancak M.Ö. 1900'e gelindiğinde Dolavira ve Lothal gibi Harapan limanları ve bunların Mezopotamya'daki muadilleri ortadan kaybolmuş veya ciddi bir gerileme içindeydi. O dönemdeki Harapan ve Mezopotamya medeniyetleri, ortak çevresel güçlerin kurbanı olmuş gibi görünüyor. Harapan ve Mezopotamya toprakları her iki toplumu da hayal kırıklığına uğrattı. Her ikisi de uzun zamandır büyük taşkın ovalarını kullanıyordu, bu ovalarda nehir sistemlerinin taşan suları barajlarla toplanıp setler aracılığıyla çiftliklere dağıtılıyordu. Suyla doymuş topraklar daha sonra hapsolmuş taşkın suları tamamen buharlaşmadan önce olgunlaşan ürünlerle ekiliyordu. Güney Asya'da muson rüzgarlarıyla yönlendirilen iki yağmur mevsimi olasılığı ürün yetiştirme mevsimini büyük ölçüde uzatıyordu. Bununla birlikte yoğun bitki büyümesi, suyla doymuş toprak ve sıcak Kuru yaz iklimleri, hızlı yüzey buharlaşmasına neden olarak topraktaki tuzları yüzeye daha yakın çekiyor ve bu tuzlar, tuzlanma adı verilen bir süreçte bitki yaşamını yavaş yavaş zehirliyor. Dahası, tuzla doymuş üst toprak, geçen rüzgarlar tarafından kolayca savrulup çölleşmeye neden oluyor. Bu koşullar, Indus Vadisi'nde olduğu gibi, su geçirmez sert bir kaya tabakasının yüzeyin hemen altında bulunduğu yerlerde daha da kötüleşir. Bu tür toprak oluşumları, suyun yüzeye daha da yakın kalmasına, yüksek su seviyesi, neden olur, bu da buharlaşma sürecinin en yoğun olduğu yerdir. Tuzlanma, özellikle yerel yağışların azaldığı bölgelerde ölümcül sonuçlar doğurur. Çünkü hava ne kadar kuru olursa, buharlaşma o kadar hızlı olur ve dolayısıyla tuzların yüzeye çıkışı o kadar hızlı gerçekleşir. Musonların doğuya doğru daha da kayması, bu nem azalmasına neden olmuş ve M.Ö. 1800'den önce Mezopotamya'da, Kenan'da, Filistin ve Batı Hint alt kıtasında iyice yerleşmiş bir kuraklık ilimini teşvik etmiş olabilir. Tarih boyunca, yüksek yeraltı suyu seviyesine sahip kuru bir iklimde, su baskınına uğramış, suyla dolu topraklarda yoğun tarım yapılması ve yerel yağışların azalması, insan toplumu için ölümcül sonuçlar doğurmuştur. Aynı olgu, Peru'nun çeşitli Wari vadisi kültürlerinin milattan önce 1050'den itibaren ve Arizona'daki uygun bir şekilde adlandırılmış Tuz Nehri havzasındaki Sonoran Çölü'nün Hohokam Kızılderililerinin milattan sonra 300-1450 sonunu getirmiştir. Görünüşe göre milattan önce 1900 ile 1500 yılları arasında hem Güney Hindistan'ın kuzeydoğu ovaları hem de Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki topraklar, Mezopotamya Tuzlanmanın olumsuz etkilerini yaşamıştır. Mezopotamya'daki ürün kıtlığı yoksulluğa yol açmış olabilir ve bu da harapa ile olan ticareti azaltmış olabilir. Başlıca ticaret ortağının kaybı, harapalıların kendi tarımsal fazlalıklarının kaybının üstesinden gelmelerini zorlaştırmış olabilir. İronik bir şekilde, her iki medeniyetin de doğal kaynaklarını yönetme biçimi bu karşılıklı gerilemede rol oynamış olabilir. Harapan Mezopotamya arasındaki büyük ticaretin çoğu Harapan kerestesinden oluşuyordu. Harapan oduncuları, bu ticaret için ve Harapan inşaatlarında yaygın olarak kullanılan tuğlaları kurutan fırınlar için yakıt sağlamak amacıyla Indus Vadisi'ndeki yerel ormanların büyük bir kısmını yok etmiş olabilirler. Mezopotamyalılar zaten Dicle ve Fırat arasındaki toprakları ormansızlaştırmışlardı, bu nedenle Sümer kayıtlarında bahsedilen dışarıdan kereste tedarikçilerine ihtiyaç duyuyorlardı. Herhangi bir nedenle orman örtüsünün ortadan kaldırılması, ağaçların toprakta su tutması nedeniyle sel riskini artırır. Pişmiş tuğla yapımı ve kereste ticareti, kuraklıkla birleştiğinde felaket için bir reçete oluşturuyordu. Dramatik yer hareketleri, insanlık tarihinin seyrini sıklıkla değiştirmiştir. Sadece deprem kaynaklı Tsunamiler tu bile, antik Miken'den, Girit, erken modern dönemdeki Port ile, Jamaika, kadar birçok şehri yok etmiştir. Harapanların kaderi muhtemelen, M.Ö. 1900 ile 1500 yılları arasında meydana gelen ve araziyi yükseltip nehir yataklarını kaydırarak sel zamanlarında daha büyük su birikintileri oluşturan ve tuzlanmayı daha da artıran bir dizi deprem ve diğer tektonik hareketlerle ilgili olaylarla belirlenmiştir. Giderek verimsizleşen topraklar ve azalan Mezopotamya ticareti, sellerin ve depremlerin verdiği zararı onarmayı daha da zorlaştırmış olabilir. Şehirler, gece konduların yükselişi, sokakların ızgara düzeninin korunmaması ve el sanatlarının kalitesindeki düşüş de dahil olmak üzere, kent birliğinin yavaş yavaş çözülmesinin belirtilerini göstermektedir. Güney Asya'da, Indus ve Gagar Hakra nehirleri boyunca uzanan Harapan şehirleri, yaşam veren sularının yön değiştirmesi veya M.Ö. 1900'e kadar büyük ölçüde kuruması nedeniyle ilk yok olanlar olmuş olabilir. Lotal Limanı gibi diğer şehirler ise nehir yataklarının yön değiştirmesi veya sular altında kalmasıyla belki 200 yıl daha varlığını sürdürmüş olabilir. Yok olmaktan kaçınmak için harapanlar, verimli topraklar ve düzenli yağış arayışıyla daha doğuya ve güneye göç etmiş olabilirler. Bu tür bir göç, dekandaki nehirler boyunca bulunan eski harapan benzeri baraj yapılarını ve kültürel kalıntıları açıklayabilir. Dil, Harapan göçüne dair daha fazla kanıt sunmaktadır. İndus nehrinin yukarısındaki izole bir vadide bulunan en eski dil biçimi, Brahui olarak adlandırılır, alt kıtanın güney bölgelerinde yaygın olarak konuşulan ancak diğer dil gruplarıyla çok az net bağlantısı olan Dreivit dil grubunun en eski biçimiyle ilişkili olabilir. Eğer bir zamanlar Harapan etki alanında bulunan topraklarda yaşayan Brahui dili konuşanlar, eski Harapan dilini konuşanların torunları ise, dilini konuşanlar da aynı şekilde torunlardır. Bu tür eski bir soy ağacı fikri, Dreivit dilini konuşanlar arasında çok popülerdir. Bununla birlikte, Brahui dili konuşanların, asıl yurtları olan Dreivit dilini konuşan güneyden bugünkü yerlerine göç ettiklerini savunan birçok dilbilimci tarafından bu fikir sorgulanmaktadır. Sarasvati medeniyeti fikri gibi, bu tartışmada Harapan toplumu ile halefleri arasındaki geçişi inceleyenlerin karşılaştığı karmaşıklıkları göstermekle birlikte, günümüzün ihtiyaç ve isteklerinin geçmişin anlaşılmasını nasıl etkileyebileceğine dair bir ders niteliğindedir. Güney Asya'nın dünya tarihindeki yeri açısından daha büyük önem taşıyan nokta, Harapan kültürünün başlangıcından itibaren daha geniş dünya ile bağlantılı olmasıdır. Güney Asya, erken tarihi boyunca bu bağlantıları sürdürmüştür. Antik İsrail Kralı Süleyman, sarayının atmosferini zenginleştirmek için Güney Asya'dan tavus kuşları ithal etmiştir. Mısır'da, M.Ö. 1. yüzyılda Kraliçe Kleopatra dönemine ait Güney Asya biberi ve Güney Asya tik ağacından yapılmış tekne kalıntıları bulunmuştur. Filipinler ve komşu adalarda kullanılan en eski alfabeler Güney Asya modellerine dayanmaktadır. Ancak erken Güney Asya'nın dünya tarihi açısından önemi, kültürler arasındaki doğrudan bağlantılardan çok daha geniştir, ilk kent toplumu, insan eyleminin ve çevresel faktörlerin bir medeniyetin seyrini nasıl etkileyebileceğine dair düşündürücü bir örnek sunmaktadır. Vedik Çağı, M.Ö. 1500-500, ila İndus Vadisi ve Gagar-Hakra Nehir sistemlerindeki şehirler gerilerken, Harapan şehirlerinin en parlak dönemlerindekine kıyasla daha düşük kalitede çömlek üreten bir toplum, alt kıtanın kuzeybatı bölgelerinde yayılmaya başladı. Bu sözde siyah çömleklerin üreticileri başlangıçta okuma yazma bilmeyen, göçebe halklardı ve kendilerine asil olanlar veya kendi dillerinde arayanlar diyorlardı. Çömlekleri kalitesiz olsa da, Çoğu göçebe halkta olduğu gibi, sözlü gelenekleri son derece zengindi, insanların uzaklara dolaştığı ve fetheden tanrıların şeytanları yok ettiği günleri hatırlatıyor ve dünyanın bize iyi şans ve şan bahşetmesini diliyordu. Bu çağrı, aslen sözlü bir gelenek olan ve övgü ve kurban şarkıları Aryan toplumu hakkında bilinenlerin temelini oluşturan vedalardan gelmektedir. Bu grup, M.Ö. 1500'den sonra Indus Nehri Vadisi ve Ganj Ovası'nda giderek daha iyi yerleşti ve Güney Asya tarihinde Vedik Çağ olarak adlandırılan yeni bir dönemi başlattı. Vedalar, Aryan halkının tarımsal sulama gibi kentsel yerleşimleri desteklemek için gerekli kaynaklara ihtiyaç duymadığını öne sürüyor. Halkı, sadece otlaklara ihtiyaç duyan büyükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle uğraşıyordu. Bu sürüler, yiyecek için et ve ayakkabı ve giyim için deri sağlıyor, ayrıca ticaret malı olarak da kullanılıyordu. Birçok göçebe toplumda olduğu gibi, hayvanlar gökten gelen bir hediye olarak saygı görüyordu. Aryanlar, göçebe halklara özgü bir gömme uygulaması izliyorlardı, ölülerini gömmek yerine yakıyorlardı. Birçok göçebe toplumda olduğu gibi, Aryan kadınları sadece eş ve çocuk doğurucu olarak değil, Aynı zamanda savaşçı ve ahlak filozofları olarak da onurlandırılıyordu. Statüleri o kadar yüksekti ki, eski bir atasözü şöyle diyordu, kadınlara saygı duyulan yerde tanrılar sevinir, ama onlara saygı duyulmadığı yerde ritüeller sonuçsuz kalır. Ritüeller büyük önem taşıyordu. Vedalara göre, Aryanların başarıları veya başarısızlıkları tanrılarının desteğine bağlıydı ve tanrılar da onlara bağlıydı. Tanrılar ancak insanların onlara sunduğu kurbanlar sayesinde insanlığa hizmet edebiliyordu. Bu ritüel kurbanlar arasında halüsinojenik özelliklere sahip, artık nesli tükenmiş bir bitki olan soma'dan yapılan kutsal bir içecek de bulunuyordu. Genellikle rahipler bu kurbanları ateşe dökerlerdi. Bu da güçlü iç özlerini serbest bırakarak bulutların üzerinde Meru Dağı adı verilen kutsal bir dağın tepesinde yaşayan göksel yoldaşlarına taşıyan haberci Tanrı Agni tarafından toplanmasına olanak tanırdı. Soma kurbanlarıyla güçlenen savaşçı Tanrı Indra, hizmetkar halkının şeytani düşmanlarını yok edebiliyordu. Görevleri arasında, insanlığa sütünü vermeyi reddedecek olan kaosun yılan şeytan tanrısı Vitra'nın elinden ilahi inek vağı kurtarmak da vardı. Vitra, Aryan otlaklarını besleyen nehirleri ve insan ile Tanrı'yı birbirine bağlayan Soma bitkisini de durdurmuştu, ta ki Soma gücüyle donanmış ındıranın fırlattığı bir yıldırım vitrayı baltayla ikiye ayrılmış bir ağaç gövdesi gibi ikiye bölene ve yedi akıntının akmasına izin verene kadar. Aryan törenlerine, adlarından da anlaşılacağı üzere Brahman, kelimenin tam anlamıyla kutsal nefes, olarak bilinen ilahi ilkenin koruyucuları olan Brahmanlar adı verilen rahipler başkanlık ederdi. Brahman, maddi ve manevi her şeyde mevcuttu, ancak tıpkı ındıraya soma sunularak erişilebildiği gibi, yalnızca ritüel kurban yoluyla erişilebiliyordu. Aryanlar, ilk insan Purusa'nın dört varnayı veya erkek ve kadınların sosyal sınıflarını yaratmak için kendini kurban ettiğine inanıyorlardı, Brahmanlar onun kesik başından, Kışatriyalar, savaşçılar, kollarından, vayşyalar, çobanlar ve tüccarlar, gövdesinden ve şudralar, köleler, daha sonra çoğu çiftçi, uyluklarından ortaya çıkmıştı. Vedik rahipler, vedaların bilgisini yayan, krallığın güvenliği için bir kışatriya prensi, sığır yetiştirmek için bir vaishya, ağır iş ve hizmet için bir şudra için Brahman'a seslenerek bir dua okurlardı. Bu varnaların sadece ilk üçü, omuzdan karşı kalçaya kadar üst gövde boyunca kuşak gibi takılan kutsal bir ipliği takabiliyordu, bu iplik sadece erkeklere veriliyor ve onları iki kez doğmuş, doğum ve ruh bakımından, olarak işaretliyordu, sadece onlar Aryan dinine ve toplumuna tam olarak katılabiliyordu. Şudralar, sırayla ritüel kurbanlar aracılığıyla tanrılara hizmet eden iki kez doğmuş olanlara hizmet etmek için varlardı. Brahmanlar, diğerlerinden üstün olduklarını iddia ediyorlardı. Öyle ki bir Brahman bir kadınla evlenip elini bir Brahman tutsa bile, o kadının kocasıdır ve sadece odur. Sıkışık sosyal yapıları ve kurbanlar için kullanılan basit bir ateş sunağı kadar taşınabilir tanrıları ve ritüel uygulamalarıyla Aryanlar, alt kıtanın kuzey kesiminin giderek kuraklaşan ortamında hayatta kalmaya oldukça uygundular. Otlak ve diğer kaynakları arayarak doğuya doğru yayıldılar, ta ki Ganj Ovası'nın yoğun ormanları onları durdurana kadar. M.Ö. 800'den sonra, demir balta bıçaklarını kullanmaları bu ormanlarda yol açmalarını sağladığında ilerlemeleri yeniden başladı. O zamana kadar Vedalar, dört kutsal ilahi koleksiyonuna dönüşmüştü, Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda ve Artava Veda. Her birinin içeriği diğerlerini tamamlar. Rik veda esas olarak ilahi bilgiye adanmıştır, sama veda bu bilgiyi dini ritüellerde söylenen melodilere dönüştürür, yajur veda rahiplere bu kutsal ayinlerin yürütülmesinde rehberlik eder ve art hava veda büyü ve duaların bir kaydıdır. Belki de dünyanın günümüze ulaşan en eski kutsal metinleri olan bu eserler, sanskritçenin erken bir biçimiyle yazılmıştır. Sanskritçe, etnik olarak çeşitli topluluklar tarafından konuşulan ve milattan önce 3000 gibi erken bir dönemde Orta Asya'dan Avrupa'ya, Kuzey Irak ve İran'a yayıldığı düşünülen bir dil ailesinin üyesidir. Vedalarda bahsedilen atlar, soma ve diğer bitkiler, Aryanların aslen bu flora ve fauna'nın bolca bulunduğu bilinen Orta Asya'dan göç etmiş olduklarını güçlü bir şekilde düşündürmektedir. Günümüzde bu dil ailesi, etki alanının genişliğine göre Hint-Avrupa dilleri olarak adlandırılmaktadır. İranlılar, İskandinavlar ve Doğu Yunanlıları, Doğu Akdeniz'deki daha önceki Miken kültürünün yerini alanlar, dahil olmak üzere Hint-Avrupa dillerini konuşanlar, anne ve baba gibi temel kelimeler için neredeyse aynı terimleri kullanmış ve benzer atmosferik tanrılara, gök gürültüsü, şafak ve benzeri tanrıları, tapmışlardır. Hint-Avrupa dillerini konuşan Aryanların tanrıları Meru Dağı'nda, Hint-Avrupa dillerini konuşan Yunanların tanrıları ise Olimpos Dağı'nda yaşamıştır. Tanrılara sunulan duaları kurban ateşiyle taşıyan Yunan tanrısına Hermes denmiştir. Hermes'e karşılık gelen Aryan tanrısı ise Sanskritçe'de ateşten doğan anlamına gelen Agni'dir. Rikveda'daki ilahiler, Aryan gök tanrısı Indra'yı sadece Vitra'nın katili olarak değil, Aynı zamanda düşmanın kalelerine saldıran olarak da tanımlar. Bu açıklama, eski ve artık geçerliliğini yitirmiş fiziksel kanıtlarla birlikte ele alındığında, istilacı Aryanların Indus Vadisi şehirlerini yok ettiği teorisine inanılırlık kazandırmıştır. Bununla birlikte, büyük surlarla çevrili şehirlerde bir saldırganın verdiği hasara dair hiçbir iz bulunmamaktadır ve her halükarda, Aryanlar Indus Vadisi'ne şehirlerin terk edilmesinden sonra gelmişlerdir. Harapan ve Aryan toplumları arasındaki geçiş, muhtemelen bazı Harapan halkının boyun eğdirilmesi de dahil olmak üzere, şiddet eşliğinde gerçekleşmiş olabilir veya olmayabilir, ancak en iyi şekilde kademeli bir süreç olarak değerlendirilmelidir. Yavaş bir süreç ve kültürel bütünleşme için en ikna edici kanıt, Ganj Ovası'nın başındaki Harapan yerleşimlerinde Harapan uygarlığının çöküşünden sonra bir karanlık çağ yaşandığına dair hiçbir işaretin bulunmaması ve Mohenjo Daro'da bulunan büyük ısıtmalı havuz örneğinde olduğu gibi, Aryanların Harapan hidrolik mühendisliğini benimsediğine dair bazı kanıtların olmasıdır. İlk Aryanlar baraj veya su deposu inşa edenler değildi ancak daha sonra hiçbir Aryan belediyesi veya dini kompleksi, arınma için bir su deposu veya havuz olmadan kalmadı. Aryanların ganj Ovası'na yayılmasının etkisiyle, göçebe yaşamdan yerleşik tarıma yavaş ama dramatik bir geçiş yaşadıkları göz önüne alındığında, Aryan ve Harapan yaşam tarzlarının bir miktar karışması kaçınılmaz olmuş olabilir, bu yaşam tarzı Harapanlar için tanıdık olsa da, Aryanların en derin ahlaki ve felsefi inançlarına meydan okumuştur. Vedik Güney Asya, dünya tarihçilerine çeşitli küresel temaları incelemek için nadir bir fırsat sunmaktadır, bunların başında göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçiş gelmektedir. Tarıma geçiş ve bunun sonucunda ürün yetiştirmek için toprak ve suyu kontrol etme ihtiyacı, daha önce müttefik olan Aryan klanları arasında rekabetin kaynağı haline geldi. Demir çağı, M.Ö. 1300 M.Ö. 700 olarak adlandırılan dönemde demir silahların geliştirilmesiyle aralarındaki savaşlar yaygınlaştı ve daha ölümcül hale geldi. Demir aletler, yiyecek yetiştirmek için araziyi temizlemenin daha verimli yollarını sağladı. Ayrıca savaş için daha fazla insan ve kaynak serbest bıraktı. Sonuç olarak, M.Ö. 800'den sonra Ganja Ovası, Aralarındaki boşluk sıkıştırılmış toprakla doldurulmuş, iki paralel yüksek ahşap çit veya duvarla korunan büyük şehirlerle doldu. Bir zamanlar ortak düşmanlarına karşı verilen Aryan savaşlarını, başkaları üzerindeki iktidarın zaferlerini ve maddi zenginliğin sevinçlerini anlatan Aryan ilahileri, zamanla kardeşi kardeşe karşı savaştıran savaşın acısını, krallığın yüklerini ve küle dönen maddi zenginliği anlatmaya başladı. Bu gelişmelerin etkisi, kökenleri o döneme dayanan iki büyük Aryan destanında, Mahabharata ve Ramayana'da yansıtılmaktadır. Mahabharata, efsanevi bilge ve atfedilir. Kökeni, M.Ö. 800-700'den ila sonra, Aryan toplumunun bu savaşlarla dolu dünyada yol alırken en dürüst Aryanların bile aşmak zorunda kaldığı etik ikilemler ve maddi çatışmalarla yüzleşmeye başladığı dönemde bir araya gelen sözlü geleneklere dayanmaktadır. Bu destanın özü, İndus ve nehir vadilerini ayıran bir platoda bulunan Kurukşetra'daki efsanevi bir savaşı konu alır, bu stratejik konum o kadar önemlidir ki, Güney Asya'nın kaderi genellikle burada belirlenirdi. Kurukşetra'da, Pandu'nun beş oğlunun, Pandavalar, güçleri, Pandavalar'ın kendi baba ve annelerinin ölümünden sonra çocukluklarında birlikte büyüyüp eğitim gördükleri kuzenleri kuravalarla karşı karşıya geldi. Pandu, tüm Aryanların atası olan Barat'ın en büyük çocuğuydu, Barat, günümüz Hindistan Cumhuriyeti'nin kendi dillerindeki adının kısaltılmış halidir. Bu nedenle oğullarının bu krallığı yönetme konusunda mutlak bir geleneksel hakkı vardı. Tüm insanlarda ortak olan iktidar hırsından dolayı, kuravalar çeşitli hileli yollarla Pandavaların siyasi miraslarını devralmalarını engellemeye çalıştılar. Bu yöntemler başarısız olunca, kuravaların en büyüğü Duryodhana, boyun eğmez savaşçı anlamına gelir, pişmanlık duymadı, iktidar sahibi olduğumuzda veya zengin olduğumuzda bencil yollara başvurmamalı mıyız? Ardından Pandavaları krallığın kaderini belirlemek için savaşa zorladı. Pandava ordusuna, özellikle okçuluk becerisi olmak üzere, ideal bir Aryan savaşçısının tüm niteliklerine ve yeteneklerine sahip olan Pandava kardeşi Arjuna önderlik etti. Mahabharata'ya göre, Kurukshetra savaş alanında, Arjuna tüm hünerini sergiledi, zafer kazanmayı uman, karşıt güçlerin, kahramanları, oklarını fırlattığında Arjuna'nın önüne geldiler. Binlerce kişi düştü, Arjuna, kuravaların arasından bir yol açtı. Pandavalar galip gelirler, ancak akraba olan Aryan ailelerinin birbirlerini katletmesi gibi eşi benzeri görülmemiş olay, Yüzyıllarca süren manevi tefekkürün ardından Mahabharata'da çözüme kavuşturulacak ahlaki soruları gündeme getirmiştir. Şair Valmiki'ye atfedilen Ramayan'a, ilahi kral Raman'ın yeni ortaya çıkan Aryan devletleri içindeki rekabeti bastırmaya ve çok farklı yaşam tarzlarına sahip Aryan olmayan halkları özümsemeye çalışırken karşılaştığı zorlukları aydınlatır. Şiir, Mahabharata'dan biraz sonra, yaklaşık milattan önce 750 ila 500 yılları arasında ortaya çıkmış, ancak daha sonra şairler tarafından birçok kez yeniden yazılmıştır. Prens Rama, karısı Sita ve kardeşi Lakshmana, bir taht anlaşmazlığı nedeniyle yoğun bir ormanda geçici bir sürgüne düşerler. Sita, Sri Lankalı bir iblis olan Ravana tarafından kaçırılır, bu iblis, Aryanların güneydeki Aryan olmayan halklarla temastan duydukları korkuyu ifade etmiş olabilir. Rama, belki de Aryan saflarına katılan Aryan olmayan müttefikleri temsil eden bir maymun general olan hanumanın yardımıyla Sita'yı kurtarır. Gerçekten destansı bir savaşın ardından Kral Rama, Sita ile birlikte başkentine döner, ancak şüpheci halkı Sita'nın esaret altındayken Ravana tarafından kirletilmediğine ikna etmek zorundadır. Halk, Sita'nın yenilmiş düşman için merhamet dilemesindeki haklı çağrısında kişisel çıkar ve onursuzluk görmüş olabilir. Üstün bir varlık kötülüğe kötülükle karşılık vermez. Asil bir ruh her zaman merhamet gösterir, çünkü kusursuzdur. Rama, skandal takıntılı tebasının dedikodularını bastıramaz ve bu durum krallığını alt üst etmeye başlar. Bu başarısızlıktan utanç duyan Rama, Sita'dan halka açık bir ateş sınavından geçmesini ister. Sita kabul eder, ancak kralın meclisine Rama'ya hiçbir zaman eylem, düşünce veya sözde sadakatsiz olmadığını söylemeden önce değil. Ardından kurban ateşlerinin efendisi Agni'ye koruma için dua eder ve kendini ateşe atar yıllar boyunca bu öykünün birçok farklı versiyonu yazılmıştır, ancak en popüler olanında Agni, Sita'nın çağrısını duyar ve onu ateşten zarar görmeden kurtararak, cezasını çekmiş kral Raman'ın yanına, tahtına oturtur ve ikisi de gerçek adaletin örnekleri olarak hüküm sürerler. Diğer versiyonlarda ise ders daha zordur. Adaletten umudunu kesen Sita, ilahi annesi olan dünyaya seslenerek kendisini tekrar kollarına almasını ister. Eğer dürüst ve erdemli davrandıysam, her görevimi yerine getirdiysem, eğer onurlu ve iyi davrandıysam, ey toprak ana, yalvarışımı duy. Lütfen nazik çocuğuna merhamet et, beni tekrar kollarına al. Ardından yer yarılır ve sita oraya kaybolur, bir daha asla geri dönmez. Sitanın eş saflığını savunması, çok daha sonraki sati, iyi kadın veya gerçek eş anlamına gelir, geleneğiyle özdeşleştirilir. Bu gelenekte dul kadın kocasının cesediyle birlikte cenaze ateşine atılır. Her durumda Rama bundan sonra ideal bir kral modeli olur ve yönetimi iyi yönetimin somutlaşmış hali haline gelir. Aşvamedha, at ad kurbanı, adı verilen bir tören, göçebe yaşamdan yerleşik hayata geçiş dönemine dair daha fazla bilgi sunmaktadır. Aşvamedha, Brahmanların, rahiplerin, büyük bir ata dua ettiği, son derece ritüelleştirilmiş bir törenle başlardı. At daha sonra bir yıl boyunca kralın saray mensupları tarafından takip edilerek dolaştırılırdı, bu kişiler atın geçtiği tüm halkları ve toprakları boyunduruk altına alırlardı. At geri döndüğünde kurban edilirdi ve bu sırada kraliçede dahil olmak üzere kraliyet ailesinin kadınları, atın erkekliğini kralın erkekliğiyle ilişkilendirmeyi amaçlayan ritüellere katılırlardı. Bundan sonra Brahmanlar şu duayı okurlardı, bu at bize her şeyi geçindirecek zenginlik, iyi inekler, iyi atlar, yiğit evlatlar getirsin. Tanrıların annesi Aditi bize günahtan kurtuluş bahşetsin, kurban edilen, at, adaklarımızla bize egemenlik kazandırsın. Vedik toplumunun daha geniş çerçevesi içinde yer alan bu tören, Yerleşimin veya bölgeselliğin artan önemini, aynı zamanda kral veya raja, hükümdar, savaşçıları, Kışatriya sınıfından ve Aşvamedha'yı gerçekleştiren Brahmanlar arasında bir etki eşitliğinin varlığını, dolayısıyla saf bir teokrasi veya salt askeri diktatörlükten ziyade gerçek bir yönetici sınıfın ortaya çıkışını yansıtmaktadır. Bu göreceli eşitlikçilik, bazı akademisyenlerin gelişen Aryan veya Vedik devletini istişareye dayalı bir monarşi yerine demokratik bir cumhuriyet olarak idealize etmelerine yol açmıştır. Muhtemelen ikincisi daha olasıydı, belki de zorunluydu. Çoğu eski toplum, savaşçıların, rahiplerin ve diğer çekişen tarafların rollerini dengelemek için bir mekanizmaya ihtiyaç duyuyordu. Vedic hükümdar, bu dengeleyici olarak hareket etmek için yetkilerini kullanmış olabilir. Vedic krallığının dengeleyici doğası, bölgenin karmaşık sosyal hiyerarşisinin kökenlerinde rol oynamış olabilir, bu hiyerarşi, 16. yüzyılda Portekizli ziyaretçiler tarafından kendi sosyal sınıflar, castus kelimesinden esinlenerek Kast sistemi olarak adlandırılmıştır. Kast sisteminin kökenleri Harapan örneklerine veya Vedik sosyal bölümlerin dört ana sınıfı olan varnalara dayanıyor olabilir. Bununla birlikte, kralın kendisine hizmet eden klan soylarına himaye sağlaması veya kendisini ya da Brahman danışmanlarını gücendiren grupları aşağılaması da rol oynamış olabilir. Vedik hükümdarın gücü büyüktü, ancak giderek karmaşıklaşan bir dünyaya düzen getirmek için savaşçıların ve rahiplerin itaatine ihtiyaç duymuş olabilir. Bu nispeten küçük erken Vedik sarayları, nihayetinde kendi toplulukları içindeki artan rekabete ve Vedik toplumun doğuya ve güneye doğru genişlemesiyle karşılaşılan diğer halkların artan sayısına karşı yetersiz kaldı. Kralların oğulları babalarının yerini almak için yarışırken, bir zamanlar birleşik olan Vedik klanları yeni topraklar üzerinde kontrol sağlamak için mücadele etti. Kraliyet Brahman danışmanları bu bölünmelerden kış haksızlığını sorumlu tutmaya çalışmış olabilirken, kış atriyalarda Brahmanların kutsadığı askeri seferlerin kaybedilmesinden Brahmanları sorumlu tutmuş olabilirler. Zayıf otoritelerini savunmak için Brahmanlar ve kış Vaishyalar ve şudralar pahasına yönetici sınıfa girişleri kısıtladılar. Ayrıca, köle olarak bile Aryan toplumuna kolayca asimile edilemeyen Mulkıça, Dışlanmışlar, grupları da vardı, bunlar arasında yağmur ormanlarında veya dekan platosunun daha uzak kesimlerinde yaşayan Adavas'ı adı verilen yerli halklar yer alıyordu. Sonunda Aryanlar, kendilerinden daha düşük sosyal statüye sahip olduğunu düşündükleri hiç kimseyle evlenmeyi veya yemek yemeyi reddettiler. Krala hangi Aryan olmayan halklara, hatta Aryan klanlarına, Hangi statü derecesinin verilmesi gerektiği konusunda tavsiyede bulunma görevi, iki kez doğmuş olanları birbirine düşürebilirdi. Brahmanlar bazı düşük rütbeli arayan şeflerini aşağılık bulabilirken, kış aynı grubu daha yüksek rütbeye layık, vazgeçilmez askeri müttefikler olarak görebilirlerdi. Dahası, ideal arayan sosyal rollerinin örnekleri olarak işlev görmeyen brahmanlar veya herhangi bir grup, örneğin, rahip değil çiftçi olarak yaşayan brahmanlar daha düşük sosyal rütbeye atanabilirdi. Milattan önce 800 ile 500 yılları arasında bir dönemde, vedik toplumundaki baskılar. Bazı kışatriya erkek ve kadınlarının yönetici sınıftaki rollerini terk edip orman açıklıklarına çekilmelerine ve burada oturup halklarının karşı karşıya kaldığı giderek artan ikilemleri ve bölünmeleri eleştirel bir şekilde tartışmalarına yol açtı. Savaş görevi ve onurlu ölüm kışatriya varoluşunun merkezindeydi ancak ormana çekilen bu sınıf mensupları şu soruyu sormak zorunda kaldılar: Savaşta zafer kazanmak dünyanın rekabetçi ve şiddet dolu doğasını değiştirmek için pek bir şey yapmadığına göre, savaşın veya hatta insan varlığının ne faydası vardı? Bu zorlu soruları gündeme getiren kışatriyalar ve diğerleri tarafından üretilen şiirsel orman diyaloglarının kaydı, apanişadlar, anlamı birbirlerinin yanında veya bir öğretmenin önünde söyleşide oturanlar tarafından üretilen metinler olarak bilinmeye başlandı. Bu metne katkıda bulunan 200'den fazla bilinen yazarın çoğu, Brahman, ilahi varlık, darma, doğru ahlaki yol, düzen veya yasa ve ritüel kurban hakkındaki mevcut bilgilerinin yanlış olmadığını, ancak gerçekliğin çok kelime anlamıyla yorumlanması olduğunu sonucuna varmıştır. Brahman yalnızca kutsalın değil, aynı zamanda dünyevi veya maddi dünyanın da kaynağı olarak görülmüştür. Her şey Brahman'dı, insan varoluşundan farklı olarak, ebedi ve kendi içinde huzurlu olan ilahi bir güç veya bilinçti, insan yaşamında açıkça eksik olan iki özellik. Her şey Brahman olduğu için, erkeklerin ve kadınların gördüğü dünya, yalnızca kendini geliştirme arzusundan ve maddi kazanç arayışından kaynaklanan Maya, illüzyon idi. Apanişat düşünürleri, bencil arzular nedeniyle Brahman'ın gerçekliğine kör olsalar da, erkek ve kadınların atmanları, ruhları, aracılığıyla ona bağlı kaldıklarına inanıyorlardı. Ruhun Brahman'dan ayrılamaz olduğunu ilan ettiler. Karmanın bir ömür boyu bu dünyanın şeylerine duyulan arzu ruhu bağlayabileceğini ve ölüm anında Brahman alemine girişini engelleyebileceğini kabul ettiler. Manevi bir çıkış yolu bulamayan ruhun daha sonra başka bir arzu varlığına göç ederek bu yanılsama dünyasına girdiği varsayılıyordu. Apanişadlar, Canlıların çevrelerindeki maddi dünyaya bağlı olmaktan kaçınamayacaklarını kabul etti ve oruç ve meditasyonla dolu çileli bir yaşam yoluyla bu bağlılığı azaltarak Samsara'dan, yeniden doğuş döngüsü, mokşa veya mukti, kurtuluş elde etmenin bir yolunu sundu. Ölümüne oruç tutmak, kurtuluşa giden bu yolda nihai eylem olarak kabul ediliyordu, ancak kesinlikle gerekli değildi. Çünkü maddi dünyadan vazgeçen birinin ölümünde kalan az miktardaki karma, cenaze ateşinin arındırıcı alevleriyle yakılıp yok edilebiliyordu. Böylece Aryan ateş kurbanının önemi azalmış, ancak yine de etkili kalmıştır. Samsara'dan kurtuluş, Soma gibi maddi bir maddenin yakılmasıyla değil, bu dünyaya bağlılıktan doğan tapasın, arzunun, içsel olarak yakılmasıyla gerçekleşen bir kurban eylemiydi. Guruların, usta öğretmenlerin, aşramlarına, orman inziva yerleri, katılan coşkulu öğrenciler, çela, prenslerin ve en az bir bilgili kadın olan Gargi'nin de bulunduğu meclisler önünde sınanan bu ilkelerin ardındaki mantığı sorgulamaktan çekinmediler. Ortaya attıkları en keskin soru şuydu, eğer her şey Brahman ise, neden Brahman görülemezken diğer her şey görülebilirdi? Bu soru bir Aryan kralını, Kral Janaka, o kadar şaşırttı ki, cevabı için bin inek ve fil büyüklüğünde bir boğa vereceğine söz verdi. Çendogya Apanishad, Bilge Adalaka Aruni ile genç oğlu Sıfteykutu arasındaki bir diyalog aracılığıyla bu cevabın en açık ifadesini sunar. Babası Sıfteykutu'dan bir bardak suya tuz atmasını istediğinde, Sıfteykutu bunu yapar. Sonra tuzu çıkarması istendiğinde, oğlu tuzu bile göremediğini itiraf eder. Babası ondan suyu tatmasını ister ve sıf tu suyun tuzlu olduğunu fark eder. Babası daha sonra oğlunu mantıklı bir sonuca götürür, tuz görülemez ama tadılabilir olduğu gibi, Brahman'da görünmez olsa da her yerdedir. Apanişad yazarları, bu dünyanın tamamının Brahman olduğunu doğrularlar, bedeni yaşam ilkesiyle dolu, biçimi ışık, anlayışı hakikat olan, atmanı, özü, tüm işleri, tüm arzuları içeren uzay olan, bu öz, kalbimdeki ruhum, yeryüzünden, gökyüzünden daha büyüktür. Bu ruh, bu özüm Brahman'dır. İnsan ruhu ile Brahman'ın birliği, jana, manevi bilgi, ve nefsi terbiye yoluyla sağlandığında, ruh Samsara'dan kurtuluşa ulaşabilirdi. Apanişadlar, çoğu Kıshatriya'nın bile kapasitesinin ötesinde bir nefsi terbiye uygulamasını savundukları ve Brahmanların otoritesine doğrudan bir saldırıda bulunmadıkları için, radikal dini veya sosyal bir değişim çağrısı değillerdi. Bununla birlikte, nihayetinde Güney Asya'nın manevi ve sosyal yapısını değiştirdiler. Karma kavramı, nihayetinde genişleyen ve karmaşıklaşan Aryan toplumuna hem Brahmanlar hem de kshatriyalar için kabul edilebilir şekillerde düzen getirmek için bir gerekçe sağladı. Daha yüksek veya daha düşük statü, genellikle uzmanlaşmış meslekler gibi farklı sosyal kategorilerin algılanan manevi saflığıyla ilişkilendirilen ilahi bir sürece atıfta bulunularak meşrulaştırılacaktı. Örneğin, güçlü Brahman soylarına doğanların, önceki bir yaşamda edindikleri liyakat nedeniyle rahip olarak jâtilerini, ayrıcalıklı doğum pozisyonlarını kazandıkları kabul ediliyordu. Sosyal spektrumun diğer ucunda, köylüler ve kölelerin geçmişteki bencil eylemleri nedeniyle daha düşük jati statülerini kazandıkları kabul edilebilirdi. Doğumdaki statüyü kabul etmek, yeniden doğuşta daha yüksek bir statüyü garanti edebilirdi. Başkasının darmadaki, ahlaki düzen, sosyal yerini yerine getirmek, bir sonraki yaşamda daha düşük bir statüyü garanti ederdi. Bu nedenle her jati, kendilerinden aşağıda olanlarla temastan kaçınmalıydı. Elbette, rahipler ve yöneticiler bu atamaları karşılıklı ihtiyaçlarına göre yapabilirlerdi. Artava Vedada hor görülen olarak tanımlanan bir klanın siyasi kaderdeki bir dönüşle güçlü kralların klanı seviyesine yükselmesiyle, Brahmanlar onları uygun şekilde daha yüksek statüye sahip bir jatiye, kabileye, atamakta hiç zorlanmadılar. Demir çağının stresi, yeni felsefi geleneklerin küresel olarak ortaya çıkmasına yol açtı. Apanişadlar, yalnızca Güney Asya toplumunu değil, aynı zamanda antik Yunan çağdaşlarını da etkileyecek bir felsefi algı kapısını araladı. Atina'da Güney Asyalı filozoflar ikamet ediyordu ve Atinalılar Vedik ritüellerine göre düzenlenen bir cenaze törenine tanık oldular. Hem Sokrates hem de Platon, reenkarnasyona, Ruhun ölümsüzlüğüne ve mutlak, ilahi, ile göreceli, insan veya maddi arasında bir ayrıma inanıyordu. Platon, mağara alegorisinde, apanişadlarda bulunanlara benzer bir maya, illüzyon, teorisi sunar. Apanishad yazarları, karma yasasının nihai sosyal kullanımlarını öngörmüş veya onaylamış olabilirler ya da olmayabilirler. Birçoğu, Brahmanların pek saygı göstermediği düşük statülü Aryan veya Aryan olmayan yöneticilerle yakından ilişkiliydi. Ormana sığınan diğer kış atriyalar ise sadece kast kavramını değil, Aryan toplumunun büyük bir bölümünü de tamamen reddettiler. Ormana sığınan bu kış atriyalardan ikisi, dünyevi arzuların tuzaklarından ve kötü sonuçlarından kurtuluşa giden kendi yollarını geliştiren eski prenslerdi. Milattan önce 599 ile 527 yılları arasında Doğu Gangş krallığı Vaisali'nin prensi Vardhamana, apañishadlarla ilişkilendirilen bilginin yararlı olduğunu, ancak mokşa, ruhsal kurtuluş elde etmek için yeterli olmadığını, hele ki toplumu yeniden düzenlemeyi haklı çıkarmadığını kendi başına sonucuna varmıştır. Genellikle Mahavira, büyük kahraman, olarak bilinen bu prens, varoluşa bağlılığın bu dünyaya sürekli yeniden doğuş anlamına geldiği apanishad görüşünü paylaşıyordu, ancak aynı zamanda bu bağlılığın gerçek zorluğunun, özellikle hayvanlara kötü muamele ve doğal dünyanın sömürülmesi gibi bencil insan eylemlerinin nasıl himsa, zarar, yarattığı, karma kaynağı olduğu ve yeniden doğuşa yol açtığı konusunda yattığına inanıyordu. Kurtuluş arayan herkese zararsız, ahimsa, zarar vermeden hareket etmek, olmalarını öğütleyerek şöyle diyordu, bütün nefes alan, var olan, yaşayan, duyarlı yaratıklar öldürülmemeli, şiddete maruz bırakılmamalı, kötü muamele görmemeli, işkence edilmemeli ve uzaklaştırılmamalıdır. Ahimsa, şiddetsizlik, disiplini içselleştirildiğinde, insanlığın karmik yükü ancak doğru bir şekilde belirlenebilir, azaltılabilir veya önlenebilirdi. Ormanda yarı çıplak oturup oruç tutmanın ve meditasyon yapmanın, örneğin başkalarının maddi varlıklarına göz dikmekten daha az karma yaratacağı doğruydu. Ancak Mahavira'ya göre, en sıradan giysilerin yapımı ve hatta nefes almak gibi küçük fiziksel hareketler bile minik yaşam formları için ölümcül olabilir ve böylece dikkatsiz ruhu yeniden doğuşa mahkum edebilirdi. Mahavira'nın şiddetsizlik yoluyla kendini inkar etme ve canlılara zarar vermeme savunuculuğu, ayrıca net davranış biçimleri, iffet, mal mülk biriktirme cazibesine direnme, Yalan söylemekten kaçınma ve başkalarından çalmamak, ortaya koyması, onu 24 Tirtankara'nın, manevi rehber, en sonuncusu olarak gören küçük ama sadık bir takipçi kitlesini kendine çekti. Bu zafer, Jaya, rahip ritüelleri veya önceki bir yaşamda kazanılan sosyal ayrıcalık olmadan elde edildi ve ekolojiyi dini bir uygulama biçimi haline getiren belki de ilk inanç olan ceyn olarak bilinen yeni bir darmanın oluşmasına yol açtı. Ceynizme bağlı kişilerin sayısı az olsa da, Ceyn felsefesi, sayılarının gösterdiğinden çok daha büyük bir etki yarattı. Mohandas Karamçend Gandhi, Ceyn geleneğinde şiddetsizlik, ahimsa, kavramının yaygın olduğu bir bölgede büyüdü ve bu ilke, Güney Asya'yı sömürge yönetiminden kurtarmasına yardımcı olan sosyal ve siyasi felsefesinin merkezinde yer aldı. Mahavira, düşüncesiz yaşamın karmik sonuçları ve ahimsanın, şiddetsizlik, Manevi değeriyle ilgilenen tek kese Hatriya değildi. Vahisali'nin kuzeyindeki Şakya klanının devletinin prensi Siddarta Gotama, M.Ö. 563-483'de ila bu ilkeleri savundu. Mahavira gibi, orman filozoflarıyla aynı manevi konuları ele aldı ve onlardan biri olarak zaman geçirdi. Yine Mahavira gibi, yaşayanların sosyal düzeninin geçmiş bir yaşamda kazanılan varsayılan manevi erdeme dayanması fikrini kabul edilemez buldu. Sonunda, Brahmanların dünyevi ritüelleri ile ve Mahavira tarafından savunulan maddi dünyanın aşırı reddi arasında orta bir yol izleyerek bir kurtuluş aracı geliştirdi. Daha sonra Bodhi, bilgelik sahibi, veya Badha, aydınlanmış kişi, olarak bilinen Siddhartha'nın öğretileri. Asya içinde ve dışında birçok kültürü etkilemeye destinde olan bir din olan Budizm'in temelini oluşturdu. 29 yaşında olan Prens Siddhartha tüm insanlığın ortak kaderinin çarpıcı örneklerini gördü: yaşlılık, hastalık ve ölüm. Bu karşılaşmalarda Siddhartha'yı en çok etkileyen şey, bu deneyimlerin evrenselliğine rağmen hiçbir insanın bunlara hazırlıklı olmamasıydı. Daha sonra tüm insanlık kederinin, kafa karışıklığının hayal kırıklığının ve acısının, maddi dünyadaki her şeyin sürekli bir değişim ve çürüme içinde olduğu gerçeğinin bilinmemesinden kaynaklandığını fark etti. Bu düşüncelerin ortasında, Apanişad veya Jain düşüncesinin takipçisi olabilecek ve sakin tavrı özveride bulunarak bir çıkış yolu öneren gezgin bir münzevi ile karşılaştı. Kısa bir süre sonra Siddarta kraliyet hayatını terk etti ve bir aşrama katıldı. Kendini inkar etme pratiğinde hızla ustalaştı ve acı çekmeden ölüme kadar oruç tutabilecek seviyeye geldi. Ancak bu başarı ona huzur getirmedi, çünkü manevi dünyanın işleyişine dair hiçbir içgörü sağlamadı. Orucunu sonlandırdı ve benliğe olan her türlü bağlılığın ötesinde bir bilinç hali olan Nirvana'ya ulaşana kadar meditasyona başladı, burada aradığı anlayışı kazandı. Daha sonra, yeniden doğuş döngüsünü tek bir yaşamda durdurabilecek bir darma vaaz etmeye başladı. Budanın takipçileri, genellikle dört yüce gerçek olarak ifade edilen öğretilerini kodladılar. Yüce gerçeklerden üçü, Siddharta'nın en erken ruhani karşılaşmalarından doğan bilgi durumları veya halleridir. Sevdiklerimiz, sağlık ve zenginlik gibi sahip olmaya değer görülen tüm duygusal bağlar ve maddi şeyler sürekli bir eniqa geçiş veya çürüme, halindedir, hayatta en önemli görünen şey üzerindeki bu belirsiz kontrol, kaçınılmaz bir şekilde dukkaya, acı çekme durumu, dönüşen bir hayal kırıklığı üretir ve ancak vidya, iç görü, görmek kökünden, yoluyla her şeyin gerçekten geçici doğasına dair avidya, körlük veya varoluşun gerçek doğasına dair cehalet, ortadan kaldırılabilir. Arzu dünyasının kalıcı hiçbir şey ve dolayısıyla sahip olmaya değer hiçbir şey sunmadığının farkına varıldığında, bilinçli zihin Nirvana'ya uyanır bir yer değil, çünkü tüm yer düşünceleri kalıcılık arzusundan doğar, ancak benlik arzusunun tamamen ortadan kalktığı bir bilinç halidir. Dördüncü Yüce Gerçek, Buda'nın sekiz aşamalı yoluna verilen isimdir, bu yol aracılığıyla Nirvana'ya ulaşmayı hedefleyen kişi, Zihinsel odaklanma, doğru eylem, amacını ifade etme, diğer bireylerle ilişkiler, daha geniş toplulukla ilişkiler, günlük yaşam, eylemlerini inceleme ve varoluşunu tefekkür etme yoluyla bağlanmama pratiği yapar. Budistler, 8 aşamalı yolun takipçisinin bir göletin çamuruna, dukka dünyası, kök salmış, yaprakları ise ışığını almak için güneşe uzanan bir nilüfer çiçeğine benzediğini savunurlar. Nirvana bu nedenle mantra veya manevi yönlendirme ifadesi om mani om, ilahi farkındalık Nilüfer'de bulunur, şeklindedir. Budistler, ceyinler gibi yalanı, hırsızlığı ve şiddeti kınarlar, ancak Budistler bu eylemleri yalnızca acı ve kendini kandırma nedeniyle kör olmuş insanların seçimleri olarak görürler. Başkasının elinden herhangi bir kayıpla karşı karşıya kalındığında, bir Budistin tipik tepkisi... Failin bir gün hayatını zehirleyen öfkeden kurtulması için dua etmektir. Kimsenin kontrolü dışında olan kayıplara gelince, Budistler genellikle her şey geçicidir derler. Buda'nın bu soyut gerçekleri anlaşılır kılma yeteneği o kadar büyüktü ki, ona Shakyamuni, Şakyaların bilgesi, de denildi. Takipçileri, üç mücevher olarak kabul edilen şey üzerinde hemfikirdi, erkekler ve kadınlar, Buda her ikisine de vaaz veriyordu, Örnek yaşamı boyunca izlediği uygulamaları takip ederek, gerçek dharma hakkındaki derslerini inceleyerek ve sekiz katlı yolda yürümeye çalışanlar için kendi kendini güçlendiren bir topluluk sağlamak üzere düzenlediği Sangha'ya, Budist manastır tarikatları, katılarak geçici dünyadan sığınabilirlerdi. Ceyni Zme gibi, Budizm'de Brahmanların ritüel uygulamalarından ve Apanişad filozoflarından ayrı bir öğreti haline geldi. Brahmanlardan farklı olarak, bu da vedaların aydınlanmamış insan söyleminin veya sadece efsanelerin ürünü olduğunu savundu. Ayrıca, yalnızca önceki bir yaşamdaki karma, kişinin arzularının meyveleri, temelli bir sosyal düzen kavramını değil, aynı zamanda bunu uygulamak için kullanılan herhangi bir kraliyet veya Brahmanik otoriteyi de reddetti. Ne karma yasasını ne de Samsara'yı reddetmedi. Ancak mantıksal olarak karma'nın yalnızca kişinin doğduğu maddi veya sosyal koşulları belirlediğini ve bireyin kurtuluşa doğru ilerlemesinde başka bir etkisi olmadığını göstermeye çalıştı. Bir Brahma'nın çocuğu zenginlik ve eğitim açısından şanslıydı, ancak bir Brahma'nın yaşam yolu bile Brahma'nın onu nasıl şekillendirdiğine bağlıydı. Dolayısıyla doğum avantajları dürüstlüğün garantisi değildi, doğum sırası veya miras yoluyla edinilen zenginlik çoğu zaman bir engel teşkil ediyordu. Bu da ayrıca, benliğin, bireysel yaşamın veya ruhun değerden yoksun olduğu anlamına gelmeyen, ancak değerinin yalnızca başkalarıyla nasıl etkileşim kurduğunda var olduğu anlamına gelen anatman, ruhsuzluk doktrinini savundu. Hasta arkadaşlara karşılıksız verilen teselli onlar için değerlidir ve karmik açıdan hiçbir maliyeti yoktur. Bu tür bir tesellinin geri döneceği beklentisinin hiçbir değeri yoktur, genellikle hayal kırıklığıyla sonuçlanır, ve bencil düşünceye, bencil eyleme ve dolayısıyla yeniden doğuşa giden kesin bir yoldur. Bu da, her atmanın veya kişisel ruhun kimliğinin bu nedenle ilişkisel olduğunu, kendi başına var olmadığını, ancak başkalarıyla karşılaşmalarından oluştuğunu savundu. Bu fikir, yüzyıllar sonra Avrupa aydınlanma filozofu John Locke tarafından ele alınacaktı. Bu da, insanların demiri alet yapımında kullanmaya başladığı çağın sonlarında yaşamıştır. Tarihçiler, daha ağır silah ve aletlerin erkek gücünü desteklediğini ve böylece kadınların statüsünü aşındırdığını tahmin etmektedirler. Sebebi ne olursa olsun, demir teknolojisi sayesinde tarımın gelişmesiyle, daha iyi baltalar, daha iyi pulluklar ve daha iyi silahların üretimine yol açan, kadınların statüsü gerilemiştir. Kadınlar apanişadların ortaya çıkmasına yol açan tartışmalara katılmış olsalar da, kısa bir süre sonra onları okumaları yasaklanmış ve kadınların ancak erkek olarak yeniden doğduktan sonra kurtuluşa erebileceği görüşü ortaya çıkmıştır. Buda'nın cevabı, kadınları erkek keşişlerin yanında rahibe olarak manastırlara kabul etmek olmuştur. Buda, Nirvana'yı maddi dünyanın reddi değil, içsel bir ruhsal uyanışın ürünü olarak tanımladığı için, hem Vediklerin dünyaya dalma tutkusunu hem de Apanişad ve Jainlerin Samsara'dan kurtuluşun aşırı öz cezalandırma, aç kalmak gibi gerektirdiği görüşünü reddetti. Takipçilerine, dünyayı terk eden kişinin kaçınması gereken iki aşırı uç bunlardır. Zevke ve şehvete adanmış bir yaşam bu alçaltıcı, şehvetli, bayağı, soysuz ve faydasızdır ve öz cezalandırmaya adanmış bir yaşam bu acı verici, soysuz ve faydasızdır dedi. Arayanlara, bu aşırı uçlardan kaçınarak, içgörüye ve dolayısıyla Nirvana'ya götüren orta yolu bulduğunu açıkladı. Gerçek yaşam, beden, zihin ve ruhun ihtiyaçlarını karşılarken doğayla ve diğer insanlarla uyum içinde yaşamayı, şiddetten nefret etmeyi ve değişen koşullara açık ve uyum sağlayabilir olmayı içeren dengeli bir yaşamdır. Bu nedenle modern Budistler, Jain Muadilleri gibi, çevreyi barışçıl bir şekilde korumaya çalışırlar, bunu yaparak aynı anda bedenlerini koruduklarını ve ruhsal özgürlüklerini ilerlettiklerini bilirler. Badha'nın ölümünden sonraki ilk yüzyıllarda, orta yolun çoğu takipçisi, bu yolun en iyi şekilde, arhat, bireysel aydınlanma, arayanlarla söyleşi içinde geçen Badha'nın kendi yaşamı doğrultusunda izlenebileceğine inanıyordu. Buna göre, bu Budistler yollarına yaşlıların yolu veya teravada adını verdiler. Birbirlerini destekleyerek Nirvana'ya ulaşmayı hedefleyen keşişler ve rahibeler olarak yaşamayı savundular. Bununla birlikte, orta yolu izlemenin başka bir yolunu geliştirenler de vardı. Bazı Budistler, bir kişinin Nirvana'ya ulaşmasının kendi başına bir amaç olması durumunda, Badha'nın edindiği bilgiyi yaymaya hayatını adamayacağını, bunu yapmasının özverili şefkatin bir ifadesi olduğunu savundular. Bu nedenle, yalnızca kişisel kurtuluşu arayan bir arhat olmaktansa, Badha'nın kendisi gibi giderek daha fazla aydınlanmak ve cehaletten kaynaklanan acılardan muzdarip olanlar arasında bir Bodhisattva, oluşum halindeki bir Badha, biçiminde öğrenerek ve vaaz ederek yavaş yavaş kurtuluşa ulaşmak daha iyiydi. Kendilerine Mahayanistler, Maha veya daha büyük yolun takipçileri, adını verdiler. Budizmin manastır hayatından daha çok dünyayla iç içe olmayı gerektirdiğini savunan Mahayanistler, Teravadin yolunu Hinyan'a, daha az veya daha dar yol, olarak adlandırdılar, ancak zamanla iki öğreti birçok ortak noktayı paylaştı. Teravadinler, Şefkat'in Budist düşünce ve eylemin merkezinde yer aldığını kabul ederken, Mahayanistler manastır hayatı kavramını önemli ölçüde benimsediler. Her mezhep, Buda'nın öğretilerinin kendi gelişen varyasyonlarıyla Budist dünyasını zenginleştirdi. Teravadinler, rasyonel felsefi söylemleriyle insanlığın bilgi birikimine katkıda bulundular. Mahayanistlerin dünyayı manevi öğrenme için büyük bir laboratuvar olarak görme eğilimi, nihayetinde Budist Çin ve Vietnam'da Çen, Japonya'ya yayıldığında ise Zen olarak adlandırılan gözlemci bir uygulama biçiminin öncülüğünü yapmalarına yol açtı. Zen uygulayıcıları, insan hayal kırıklıklarından dersler çıkarırlar. İşe geç kalmışken kırmızı ışıkta durmak gibi anlar, yol öfkesi patlamaları yerine başkalarıyla bağlantı kurma veya iyileştirici bir tefekkür fırsatı olarak algılanır. Böylece, Budizmin Güney Asya'dan Orta ve Güneydoğu Asya'ya, Çin'e ve Japonya'ya yayılması, diğer Asya toplumlarını zenginleştirdi ve nihayetinde dünya felsefi mirasının bir parçası haline geldi. Bölüm 3 Güney Asya'nın klasik çağı, M.Ö. 321 M.Ö. 711 M.Ö. 600 yılına gelindiğinde, Kışatriya ve Apanişadların diğer yazarlarının yanı sıra Mahavira ve Buda'nın soyundan geldiği Aryan reislerinin yaşadığı ormanların büyük bir kısmı, Ganj nehrinin güneyinde yer alan, gevşek bir şekilde örgütlenmiş Magadha adlı devletin daha geniş etki alanına girmişti. Milattan önce 4. yüzyılın sonlarına doğru, Ceyini, ve Budizm bilgelerinin ölümünden yaklaşık 1 yüzyıl sonra Nanda klanı Magadha'nın mevcut yöneticilerinin gücünü gasp etmiş ve hızla Magadha'nın zengin maden yataklarını büyük bir daimi orduyu destekleyecek şekilde geliştirmişti. Nandalar kısa sürede ordularını kullanarak sınırlarını hem Indus Nehri hem de Ganges Nehri ovalarının sınırlarına kadar genişlettiler. Nanda saldırganlığı diğer Aryan klanlarının düşmanlığını uyandırdı ve yerel Brahmanlar Nanda hanedanını Kışatriyaların katilleri olarak adlandırdı, bu ifade, Nandaların Kışatriya rütbesinin altında olduklarını ve dolayısıyla yönetici olmaya hak kazanmadıklarını ima etmeyi amaçlıyordu. Nandaların genişleme savaşlarında onlara yardım eden güç, Salt Propaganda'dan çok daha güçlüydü, Yavanas. Yunanlılar için Sanskritçe kelime, adı verilen küçük bir yabancı paralı asker grubu, ölümcül bir silah kombinasyonu ve Hopilit adı verilen bir savaş düzeni kullanıyordu, bu düzende askerler, yüzyıllardır Aryanlar arasında norm olan bireysel dövüş yerine sıralar veya falanklır halinde savaşıyordu. Yunan savaşçılarının Hint ganj Ovası'ndaki varlığı, Yunanistan'ın kendisinde yaşanan büyük değişimlerin bir sonucuydu. Atina'nın çöküşü ve Peloponez Savaşları'nın milattan önce 431 ila 404 ardından Sparta'nın gerilemesiyle Yunanistan kaosa sürüklenmişti. Memnuniyetsiz yönetici elitler birçok Yunan savaşçısını işsiz bırakmış veya hatta kendi şehir devletlerinden sürgün etmişti. Bazı savaşçılar Yunanistan'ın en nefret edilen düşmanı Pers İmparatorluğu'nun sarayında hizmet buldu. Diğer Yunanlar ise Pers İmparatorluğu üzerinden Afganistan ve Indus Nehri Vadisi'nin en kuzeydeki şehir devletleri aracılığıyla Güney Asya'ya geçtiler. Pers kralı Büyük Kiros döneminde Pers İmparatorluğu milattan önce 6. yüzyılın ortalarında Indus Nehri Vadisi'ni kendi toprakları olarak ilan etti ancak orada sahip oldukları az miktardaki siyasi otorite genellikle özerk Aryan prensleri aracılığıyla kullanılıyordu. Milattan önce 330'da Makedonya kralı Philip, Atina'nın kuzeyindeki bir ülke, Yunanistan'ın şehir devletlerini birleştirdi ve canlandırdı. Ölümünden sonra oğlu Büyük İskender, Yunanistan'ın geleneksel düşmanı Pers İmparatorluğu'nun tüm toprakları üzerinde, Indus Vadisi'ne kadar olan bölgede otoritesini kurdu. Ancak buradaki amacı sadece Pers İmparatorluğu'nun kendi toprakları olarak iddia ettiği en doğudaki toprakları kontrol altına almak değildi. İskender, Yunan efsanesinde kahramanlıktan tanrılığa yükselen Dionysos gibi, Ganj Dehrinden geçerek efsanevi doğu denizine, Hint Okyanusu'nun doğusundaki Bengal Körfezi, ulaşarak ilahi bir kahraman statüsü kazanmaya kararlıydı. İndus Vadisi'ndeki özerk Aryan devletleri ve güneylerindeki Nanda yöneticileri, İskender'in tanrısal olma özlemlerinden haberdar değildi. Ancak İskender'in Afganistan'daki yaklaşık iki yıl süren barış sağlama seferi, imparatorluk niyetleri konusunda hiçbir şüphe bırakmadı. Aryan savaşçıları, Hayber'in kuzeyinde İskender'le çatışmaya girdi ve İskender'in İndus nehrine doğru ilerleyişinde de onun güçlerine karşı koymaya devam etti. İskender, burada Yunanlılar tarafından Kral Porus olarak bilinen yerel bir hükümdarı zar zor yendi. Porus, tahtını korumasına izin verilmesi karşılığında İskender'e lojistik destek ve yerel birlikler sağladı. Ancak, bu tür yardımlara rağmen, diğer Aryanların direnişi, İskender'in karma Makedon ve Yunan güçlerini durak satacak kadar yetenekli ve şiddetliydi. Büyük İskender'in nihai hedefi ile arasında bulunan Nanda devletinin büyüklüğü ve askeri gücü hakkında raporlar aldıktan sonra, İskender'in savaşçıları, Ganj nehrinden Hint okyanusuna doğru ilerleme arzusundan endişe duymaya başladılar. Yıllarca süren sürekli seferlerden yorgun düşmüş ve nehrin kuzey kıyılarındaki küçük devletler tarafından bile kanlı yenilgilere uğramış olan İskender'in adamları, maceralarına son vermesi için ona yalvardılar. Adamları neredeyse isyan halindeyken, İskender, kuvvetlerinin M.Ö. 326 Temmuz'unda deniz ve karayoluyla Perse döneceğini ilan etti. Bu karar, askerlerinin beklediği askeri fiyasko kadar ölümcül oldu. Ordusu, Indus nehrinin ağzına kadar savaşarak ilerlemek zorunda kaldı ve bazıları gemilere binerek evlerine döndü. İndus ile Pers arasındaki çöl kıyı şeridi boyunca yürüyerek eve dönmeleri emredilenlerin çoğu, yiyecek ve su kıtlığından öldü. Daha da kötüsü, İskender'in Hindistan'daki kalışı sırasında kurduğu Yunan liderliğindeki kolonilerin çoğu yerel Aryan yöneticiler tarafından neredeyse anında ele geçirildi. Ancak Bactria'da, kuzey Afganistan ve komşu Orta Asya'da Yunan yerleşimleri varlığını sürdürdü. İskender'in daha fazla fetih planından vazgeçmek zorunda kalmasından kısa bir süre sonra, Chandragupta Maurya adında genç bir Aryan İndus nehrinin hemen doğusunda bulunan antik Teksila şehrinin İskender tarafından Yunan tarzında yeniden inşa edilmiş halini ziyaret etti. Nanda topraklarından kaçmış veya sürgün edilmiş biri olabilir. İskenderle tanışmış olabilir veya olmayabilir. Ancak Yunan tarihçiler, İskender'in adamlarına kralın alçaklığı ve düşük doğumundan dolayı çok nefret edilen ve hor görülen biri olduğu için, Kendisinin bile o ülkelerin efendisi olmaktan pek de geri kalmadığını söylediğine inanıyorlar. M.Ö. 322'de Chandragupta, Nanda'nın zayıflığını algılayarak harekete geçti. Nanda hanedanını, halk nezdindeki popülaritesizliğinden yararlanarak, sayıca üstün ordusuyla açık savaştan kaçınarak ve onlara karşı kullanmak üzere Yunan paralı askerleri edinerek devirdi. Bu gerilla veya asimetrik savaş taktiği, Çendiragupta'nın Brahman stratejisti Çanakya tarafından tasarlanan parlak bir sefer planının parçasıydı. Çendiragupta, Çanakya'nın stratejilerini ve Magadhan'ın kaynaklarını kullanarak 20 yıldan kısa bir sürede Hint alt kıtasının büyük bir bölümünü fethetti ve Güney Asya'nın ilk imparatorluk devletini, Morya İmparatorluğunu, M.Ö. 322-185 kurdu. Büyük İskender'in Hellas, Yunanlıların ana vatanları için kullandıkları kelime, adına yaptığı fetihler, Pers ve Yunan yönetim anlayışlarının ve sanatlarının Doğu Akdeniz ve Asya'nın büyük bir bölümüne yayılmasını teşvik etti. Birçok halkın ve veya bölgenin tek bir yönetim altında kontrol edilmesi fikri, bunlardan biri olabilir. Şüphesiz ki, imparatorluk, geç Vedik savaşlarına ve toplumsal bölünmelere gerçekçi bir çözümdü. Çendiragupta ve halefleri döneminde, imparatorluk fikri, sadece bir kralın değil, bir çakravartinin, tekerleği her yerde engelsiz dönen kişi, otoritesi altında birçok departman ve kamu hizmeti içeren birleşik, merkezi bir bürokrasi biçimini aldı. Büyük İskender'in, Magadha'daki Patiliputra'da elçiler bulunduran halefleri, şehrin Güney Asya'nın ilk gerçek ve belki de en büyük imparatorluk devletinin başkenti olarak ortaya çıkışını övgü dolu sözlerle kaydettiler. Bu Yunan elçilerinden biri olan Megasthenes, şehri zengin ve güzel, gösterişli saraylara sahip ve 9 mil uzunluğunda ve 1,5 mil genişliğinde ahşap bir duvarla. 570 kule ve 900 fit genişliğinde bir hendekte korunan bir şehir olarak tanımladı. Ayrıca imparatorluğun arılar olmadan bal üreten kamışların, şeker kamışı ve yün yetiştiren ağaçların, pamuk yetiştiriciliğinden yararlandığını ve bir kamu işleri departmanı tarafından iyi bir şekilde bakımı yapılan yollarının, Yunanistan'dan Güneydoğu Asya'ya uzanan bir ticaret ağını desteklediğini belirtti. Megastins belki de en çok imparatorluğun savaş zamanlarında bile sergilediği ahlaki ve siyasi ekonomisinden etkilenmişti. Yerliler arasında kıtlığın önlenmesine katkıda bulunan bazı gelenekler vardır. Zira diğer uluslarda savaş zamanlarında toprağı tahrip edip ekilmemiş bir çorak araziye dönüştürmek yaygınken yerlilerde tam tersine Çiftçiler kutsal ve dokunulmaz bir sınıf olarak kabul edilir, hatta yakınlarında savaş sürerken bile herhangi bir tehlike duygusuyla rahatsız olmazlar. Çünkü çatışmada her iki taraftaki savaşçılar birbirlerini katlederken çiftçilikle uğraşanları tamamen rahatsız edilmezler. Ayrıca düşman topraklarını ateşe vermezler veya ağaçlarını kesmezler. İmparatorluk yönetiminin tasarımı, Chandragupta'nın danışmanı Chanakya'ya, Kautilya olarak da bilinir. Çok şey borçluydu, Çanakya, imparatorluk yönetimine rasyonel bir temel sağladı. Mantıksal ve tarihsel olarak büyük balık küçük balığı yutar ilkesini savundu, bu ilke günümüze kadar geçerliliğini korumuştur. Ayrıca daha karmaşık, ancak aynı derecede kalıcı olan mandala veya çember diplomasi teorisini de geliştirdi. Bu teoriye göre, bir devletin en yakın komşuları genellikle güvenliğine en büyük tehdidi oluştururdu çünkü komşu ne kadar yakınsa, yerel kaynaklar için rekabet etme ve benzer jeopolitik hedeflere sahip olma olasılığı o kadar yüksekti, daha uzak devletler ise, yakın komşunun komşuları oldukları için doğal olarak onlara karşı müttefiktiler. Çanakkale'nin ilkeleri Güney Asya yasalarının uygulanması ve yasa ihlalcilerinin cezalandırılması, danda niti, kelimenin tam anlamıyla sopa ile yönetme, için bir kılavuz haline gelen klasik bir yönetim metni olan Arteş Astra'nın temel çekirdeğini oluşturur. Bu metin ayrıca ekonomiyi diplomasi ve askeri stratejiyle eşdeğer bir konu olarak ele almıştır, bu da Çanakya'nın modern siyaset teorisinin yanı sıra siyasi ekonominin de gerçek babası olabileceğini düşündürmektedir. Çanakya'nın milattan önce 305'te Seleukos Nikator önderliğindeki ikinci Yunan istilasına Çandragupta'nın nasıl karşılık verdiğinde rol oynamış olması muhtemeldir. Çandragupta'nın Seleukos ordusunu 60.000 asker ve 9.000 savaş filinden oluşan bir orduyla yendiği söylenir ancak Chandragupta ve Çanakya için kalıcı bir barış sağlamak askeri zaferden daha önemliydi. Çanakya, Seleukos'un kendi kızının veya başka bir yüksek rütbeli prenses gelinin, Chandragupta ile evlendirilmesi karşılığında Makedon General'in Afganistan'ın büyük bir bölümü, Belucistan'ın tamamı ve Indus Vadisi üzerindeki tüm hak iddialarından vazgeçmesini içeren sonraki antlaşmayı müzakere etmiş olabilir. Buna karşılık Chandragupta, Seleucus'a 500 savaş fili verdi, Chandragupta'nın bu önemsiz tavizi, Seleukos Nikator'un, Günümüzde İran ve Irak olan topraklarda İskender'in imparatorluğunun varisi olma iddiasına karşı çıkan Yunan rakiplerini yenmesinde hayati önem taşıdı. Hanake gibi, Chandragupta da usta bir asker ve diplomat olmasının yanı sıra bir filozoftu. Hayatının sonlarında iktidarı oğlu Bindusara'ya devretti ve bir ceyin rahibi oldu. Bindusara, Helenistik dünyayla temasını sürdürdü ve bir keresinde Seleukos Nikator'un varisi birinci. Antiochus Soter'den imparatorluğunun ünlü olduğu bazı ürünlerin örneklerini istediği rivayet edilir, tatlı şarap, incir ve bir sofist, felsefe okulları arasında tartışmalara katılan bir filozof. İlk ikisi gönderildi, ancak filozof gönderilmedi çünkü Antiochus'un ima ettiği gibi, sofistlerin ana kaynağı olan Atina şehrini kontrol etmiyordu. Bindusara'nın isteğine gelince, Çağın varoluşun doğası ve amacı ile devletin doğası hakkındaki çatışmaları göz önüne alındığında, sarayda çok fazla felsefe okulunun temsil edilmesinin sakıncalı olabileceğini düşünmüş olabilir. Çendıra Gupta'nın oğlu Bindusara, babasının başlattığı dekkan fethini tamamladı ve M.Ö. 273-232 yılları arasında hüküm süren oğlu Eşoka'ya, Morayn yönetimini orada pekiştirme ve Güneydoğu kıyısındaki Kalinga, günümüz Orisa'sı, devleti üzerinde kontrol kurma görevini bıraktı. Kalinga'nın fethi ve barışçıl hale getirilmesi pahalıya mal oldu. Eşoka'nın kendi adamlarından 10 bin kişi de dahil olmak üzere muhtemelen 100 binden fazla insan hayatını kaybetti. Budist kaynaklara göre, bu seferin yol açtığı katliam Eşoka'nın içindeki Buda doğasını o kadar uyandırdı ki, Bundan sonra ahimsa, şiddetsizlik, uygulamaya ve Budist damma, Budist metinlerinde dharma, yoluyla yönetmeye yemin etti. İlgi alanı muhtemelen ani bir dönüşümden ziyade gelişen bir şeydi, Kalinga'dan önce sıradan bir Budist'ti, ancak bu fethin bedeli ve kişisel inancının büyümesiyle ilgili pişmanlığı, fermanlarından birinden açıkça anlaşılıyor. Kalingalar fethedildikten sonra, tanrıların sevgilisi, Eşoka, Demaya karşı güçlü bir eğilim, demaya ve damma öğretisine karşı bir sevgi duymaya başladı. Gerçekten de, tanrıların sevgilisi, fethedilmemiş bir ülke fethedildiğinde meydana gelen öldürme, ölüm ve sürgünlerden derinden etkilenir. Tüm bunlardan etkilenmeyenler bile, arkadaşlarının, tanıdıklarının, yoldaşlarının ve akrabalarının etkilendiğini gördüklerinde acı çekerler. Bu felaketler savaş sonucu herkesin başına gelir ve bu, tanrıların sevgilisini üzer. Ashoka'nın Budizmi benimseme kararı, dedesinin Jainizme geçişinde yaptığı gibi, kamusal hayattan çekilme anlamına gelmiyordu. Aksine, Ashoka Budizmi yeni rejimini meşrulaştırmanın bir aracı olarak görmeye başladı. Kalinga'dan sonra Ashoka, babasının başlattığı merkezi bürokrasiyi bakanlıklardan eyalet valilerine ve daha da aşağıya, Köy işlerini yöneten muhtarlara kadar genişleterek imparatorluğunu pekiştirdi. Ayrıca babasının yol ve gelir sistemlerini de genişletti, bunlar o zamanlar belki de dünyanın en verimli iletişim ve mali sistemleriydi. Sopa ile yönetme yöntemini, salt güçten daha fazla istikrar sağlayacağına inandığı Budist ahlak ilkeleriyle değiştirdi. Ahimsa, örneğin, hayvan kurban etmeyi yasaklamak gibi, gibi Budist değerleri dayatmanın siyasi maliyetleri büyüktü, ancak Eşoka, halk daha az şiddet içeren bir toplumun faydalarını algıladıkça bu maliyetlerin azalacağına inanıyordu. Eşoka, halkın baskın dini felsefesi olmayan bir dizi ahlaki öğreti aracılığıyla yeni bir yönetim biçimini, bir imparatorluğu, haklı çıkarmaya çalışıyordu. Eşoka bu sorunu kısmen, o zamanlar çoğunlukla teravadin olan Budist bilginlerin sapkınlığı bastırmak ve daha otoriter bir doktrin temeli oluşturmak için çabaladığı, günümüzde ikinci Budist konseyi olarak bilinen toplantıyı destekleyerek çözdü. Eşoka, bu görüşmelere aktif olarak katılarak, hem kişisel düzeyde Budizme olan bağlılığını hem de Moria yönetiminin eşi benzeri görülmemiş gücünü ve kapsamını haklı çıkarmanın bir yolu olarak bu bağlılığı gösterdi. Aşoka'nın gelişen Budist doktrinini devlet politikası olarak yayma çabası, kıtanın dört bir yanına diktirdiği önemli kaya yüzeylerine ve taş sütunlara kazınmış fermanlarla gerçekleştirildi. Bu yazıtlar, yetkilileri halka saygı duymaya ve halkı da kamu yararını ilerletmek için aralıksız çalışan hükümdarın otoritesine saygı duymaya çağırıyordu. Bu emri verdim ki, ister yemek yerken, ister kadınlar bölümünde, yatak odasında, arabada, Tahtı revanda, parkta veya nerede olursam olayım, bana halkın işlerini bildirmek üzere muhabirler görevlendirilsin ki, ben de nerede olursam olayım bu işlerle ilgilenebileyim. Tüm insanların refahını sağlamaktan daha iyi bir iş yoktur ve yaptığım tüm çabalar, tüm varlıklara olan borcumu ödemek, onların bu hayattaki mutluluklarını sağlamak ve ahirette cennete ulaşmalarını sağlamak içindir. Kaya ve sütun fermanları, tek bir dini yola bağlılıktan doğan birliğin değerini övse ve Budist ilkelerine dayalı yasalar ilan etse de, zulümden korunmanın Budist uygulamalar kadar önemli olduğunu belirtmiştir. Bunu yapmaları yerindedir, çünkü yerel kayıtlar fermanların her zaman coşkuyla karşılanmadığını göstermektedir. Fermanlar, eşokanın amacının bir din yaymak değil, dünyanın merhametini ve hayırseverliğini, doğruluğunu ve saflığını, İyiliğini ve dürüstlüğünü artıran ahlaki uygulamaların seküler değerini ilerletmek olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu küreselce ifadenin de gösterdiği gibi, Aşoka Budist değerlerinin faydalarını kendi geniş imparatorluğunun sınırlarının ötesine de yaymayı amaçladı. Geleneğe göre, Budizm öğretisini orada yaymak için oğlu Mahendra'yı o zamanlar müttefik bir devlet olan Sri Lanka'ya gönderdi. Diğer Aşoka misyonları Budizmi Batı'ya, Akdeniz'e Kuzey Tibet'e, ve dolayısıyla Çin'e, ve Doğu'ya Burma, Java, Sumatra ve Tayland dahil olmak üzere Güneydoğu Asya krallıklarına yaydı, bu krallıkların yöneticileri Budist değerlerinin benimsenmesiyle elde edilebilecek siyasi meşruiyetin değerini kavradılar. Yüzyıllar boyunca, Kore gibi uzak topraklarda, kendi imparatorluk hırslarına sahip Budist yöneticiler, Aşoka'ya Budist kutsal metinlerinde verilen Chakravart'ın statüsünü talep ettiler, ancak Ashoka bu unvanı asla almadı. Diğer Asyalı yöneticiler bu Güney Asya modelini kendi kültürel bağlamlarında yorumlamış olsalar da, bir Ashoka unsuru devam etti, bir Tay kralına, Budist devletinin diğer inançlara nasıl müsamaha gösterdiği sorulduğunda, Budist kralların insanların ruhlarının değil, bedenlerinin efendisi olduğunu söylediği rivayet edilir. İronik bir şekilde, yalnızca son Moria İmparatoru bir Hadratha Moria kendisini evrensel bir hükümdar ilan etmeyi düşünmüştü, ancak kısa bir süre sonra, yaklaşık M.Ö. 185 yılında, generallerinden biri tarafından suikaste uğradı. Moria yönetimi, tüm hanedan rejimlerinde var olan bir kusur nedeniyle, yani bir klanın veya aile soyunun birkaç nesil boyunca yetenekli liderler yetiştirmesi gerekliliği nedeniyle, Büyük bir patlama yerine sessizce sona erdi. İmparatorluk, son 50 yılında en az 6 zayıf hükümdar tarafından yönetildi. Yine de Maurya'nın düşüşünü ne siyasi kaos, ne ekonomik çöküş ne de kültürel dönüşüm izledi. İktidar, kuzeydeki diğer halef devletlere ve güneydeki büyük krallıklara nispeten sorunsuz bir şekilde geçti. Morya gelir ve yol sistemlerinin birliği ve verimliliği, bölgenin sağlığını ve istikrarını koruyarak, hanedanın haleflerinin Güney Asya'nın daha geniş dünya ile olan temaslarından yararlanmasına ve refah içinde yaşamasına olanak sağladı. Morya İmparatorluğu'nun hem yükselişinde hem de düşüşünde, başarıları antik dünyayı geniş ölçüde etkiledi. Güney Asya'nın klasik çağına, yani siyaset, edebiyat, Din ve sanat alanlarında baskın geleneksel kalıpların ortaya çıktığı döneme şekil verdiler. Bu dönemde, Güney Asya dini fikirleri yeni dini felsefe ve uygulama okulları aracılığıyla ifade edildi. Siyasi ve sosyal davranışları tanımlayan kılavuzlar geliştirilirken, Sanskrit Destan Edebiyatı, bölgesel ticaretin gelişmesiyle birlikte Güney Asya ve ötesine yayıldı. Seleukos Nikator ve Chandragupta arasındaki yazışmalarında ancak kısmen gösterebileceği gibi bu gelişmeler hem Çin'de hem de Akdeniz'de antik dünyanın geleneklerinin neredeyse eş zamanlı olarak yeniden şekillenmesiyle paralel ilerledi ve bu da üç toplumunda klasik çağları olarak adlandırılan dönemi işaret etti. Platon'dan Aristoteles'e kadar uzanan Yunan filozofları, maddi varoluşun perdesinin ardındaki görünmeyen ideal bir dünyayı veya bir ilk hareket ettiriciyi ararken, bu konuları Atina'daki Güney Asyalı filozoflarla tartıştılar, bu nedenle Atina'da bir Brahman'ın cenaze ateşiyle ilgili Yunan anlatıları mevcuttur. Budistler ve Brahmanlar, Atina'nın yerini felsefe dünyasının merkezi olarak alan İskenderiye'ye yerleştiler. Milattan önce 2. ve 3. yüzyıllarda yaşamış olan İskenderiyeli Clement, bu Brahmanları yakından tanıyordu ve bir keresinde ne şarap içerler ne de hayvansal gıda yerler demişti. Clement, Yunan felsefesi ve erken Hristiyan düşüncesini birleştirmeye çalışırken, Brahmanların öğretileri konusunda kararsız kaldı. Belki de erken Hristiyan felsefesi paralel çizgilerde ilerlediği için Hristiyan düşüncesi daha az özgündü. Clement, Gnozisi, insan ruhunun Tanrı'ya dönebileceği bir yol bilgisi, desteklerken, Apanishad filozofları Atmanı ı Brahman ile ilişkilendirmeye çalıştılar. İskenderiye aynı zamanda, Kızıldeniz üzerinden Güney Asya'ya yapılan ticarette önemli rol oynayan Yunan kaptanlar için bir rehber olan Eritre Denizi çevresi, Kızıldeniz'i dolaşma kılavuzu, adlı eseri yazan Yunan gemi kaptanına da ev sahipliği yapmıştır. Bu kılavuz, Güney Asya'daki her büyük limanın tesisleri ve orada sunulan mallar hakkında bilgi sağlayarak Güney Asya ile Akdeniz arasındaki ticareti büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. Mısır ile Güney Asya'nın batı kıyısındaki Bargaza Limanı, günümüzdeki Surat Liman kenti yakınlarında, arasında ticaret yapan Yunan tüccarlar, Mısır rüzgarlarının en iyi şekilde nasıl kullanılacağı ve oradaki büyük ticari fırsatlar hakkında iyi bilgilendirilmişlerdir. Bu pazar kasabasına ithal edilenler arasında İtalyan şarabı, tercihen bakır, kalay ve kurşun, mercan ve topaz, altın ve gümüş paralar ülke parasıyla değiştirildiğinde kar sağlıyor. Bu yerlerden ihraç edilenler arasında ise Sauuracosthus, şifalı bir bitki, Bedelyum, mür benzeri bir sakız reçinesi, fil dişi, akik ve karnelyan, Lischium, şifalı bir bitki, her türlü pamuklu kumaş, ipek kumaş ebegümeci kumaşı, kanvaş, iplik, uzun biber ve çeşitli, diğer, pazar kasabalarından buraya getirilen diğer şeyler yer alıyor. Bu ticaret, M.Ö. 33-30 ila yıllarında Roma'nın Mısır'ı fethiyle daha da hız kazandı, bu durum Romalıları, orada bir topluluk kurmuş olan Güney Asyalı tüccarlarla doğrudan temasa geçirdi. Roma elitinin Güney Asya mallarına olan talebi kısa sürede Yunanlılarınkini geride bıraktı. Romalılar, yukarıda listelenen emtialardan biri olan pamuğun büyük miktarda ithalatçısıydılar, pamuk o kadar kaliteliydi ki, sanskritçe adı olan karpasanın latinceleştirilmiş hali olan karbasına adını vermişlerdi. Romalılar ayrıca evlerini süslemek için Güney Asya papağanları ve tavus kuşları, kolezyum ve diğer Roma mekanlarında Afrika aslanlarına ve bazen de insanlara, karşı dövüştürmek için kaplanlar satın alıyorlardı. Milattan sonra 50 yılında Güney Asya'dan satın alınan mallarla dolu yüzden fazla gemi Musun rüzgarlarıyla Roma kontrolündeki Arabistan'a ulaştı. Bu mallar arasında ince mobilyalar da vardı. Milattan sonra 79 yılında Vezüv Yanar Dağı tarafından yıkılan Pompei şehrinin kalıntılarında tekstilada oyulmuş bir masa ayağı bulundu. greco roman dünyası Güney Asyalılar için değerli pek az şey ürettiğinden alımlarını altın ve gümüşle ödemek zorundaydı. Bir Tamil şiiri, batılıların altınla gelip biberle giden güzel gemilerinden faydalanan gelişen liman kenti muzirisi övüyor, ancak bu durum, şehrin tüccarları için büyük bir nimetti ve Roma yetkilileri, en değerli metallerinin tükenmesinin imparatorluğun mali istikrarını nihayetinde baltalayacağından korkuyorlardı. Hatta Hint alt kıtasıyla ticareti yasaklamayı bile düşündüler. Üreticilere daha yakınlaşarak maliyetleri düşürmek için greko romen tüccarlar, malların geçişini denetleyebilecekleri Hindistan'a yerleştiler, bu malların bir kısmı karayolu ve deniz yoluyla Hint alt kıtasının güneydoğu kıyısına ve oradan da batı kıyısındaki limanlara ve oradan da Roma Mısırı'na gidiyordu. Hint okyanusundaki ticaret, nihayetinde Kore'den başlayıp Hint alt kıtasının en kuzey ucundaki Bakteria'dan geçerek Doğu Akdeniz'de son bulan efsanevi İpek yolu karayolları ağıyla rekabet etti. Bakteria, bir zamanlar ana vatanlarından sürgün edilen veya Pers İmparatorluğunun Yunanistan ile yaptığı savaşlar sırasında Pers İmparatorluğuna katılmak için başka sebepleri olan Yunanlılar tarafından işgal edilmişti. Büyük İskender Baktriya'ya vardığında, bu Yunanlıların çoğunu hain olarak katletti ve bölgeyi yeni kolonistlerle yeniden yerleştirmeye başladı. Bu kolonistler bağımsız bir Hint-Yunan krallığı kuran bir kral silsilesi oluşturdular. Bu krallardan biri olan 1. Menander, yaklaşık milattan önce 165 ila 155 yılları arasında hüküm sürdü, Budizme geçti ve Yunan tarihçileri tarafından büyük ölçüde takdir edildi. Bakteriya, İpek yolunun bir merkezi ve Yunan bilgisi ve kültürünün Güney Asya'ya önemli bir kanalı olarak hizmet etti, ancak siyasi kimliği Kuşan İmparatorluğu'nun, M. sonra 30 ila 375 yükselişiyle gölgede kaldı. Kuşanlar, Çin'de Han Hanedanlığı'nın yükselişini takip eden Çin İmparatorluk genişlemesi nedeniyle topraklarını kaybeden göçebe bir savaşçı halktı. Orta Asya'dan Hint Gengiz Ovası'na uzanan topraklarda yeni bir yurt buldular ve burada, en büyük kralları birinci. Kanişka'nın, yaklaşık 144 ila 172 yılları arasında hüküm sürmüştür, Budizm'e geçmesiyle kolaylaşan bir adım olarak, Maurya'nın Ardıl Devleti olarak hüküm sürdüler. Yeni Güney Asya yurtlarının büyük bir bölümünde yabancı olan kuşanlar, artık yönettikleri halkların tüm kültürlerini, tüm tanrıları da dahil olmak üzere, benimsediler. Bu politika, Budizm'den Zerdüştlü'ye kadar bu bölgelerde bilinen hemen hemen her dinin sembollerini içeren Yunan tarzı sikkelerinde görülebilir. İmparatorluklarını genişletmeye hevesli ve kendi kültürlerinin dışındaki kültürlere açık olan kuşanlar, Roma İmparatorluğu'nun Kuzey Pers'te Part İmparatorluğunu yenmesinden sonra komşuları haline gelmesiyle Roma İmparatorluğu ile ticaret ilişkileri kurmaya çalıştılar. Bu temas, Romalılar ve Çinliler arasındaki ipek yolu ticaretinin gerçek başlangıcını işaret etti. Hem Roma hem de Çin kaynakları, kuşan krallarının sadece iki halk arasında ticareti güvence altına almakla kalmadığını, aynı zamanda Çin'de de Roma'daki kadar değerli olan pamuklu kumaş, parfüm, biber, zencefil ve yün halılar gibi ürünler sağladığını belirtmektedir. Kuşanlar, sadece aracı olmaktan çok daha fazlasıydı. Birinci, Kanişka'nın yönetimi altında, Gandara ve daha sonra Matura şehirleri, Yunan zanaatkarları ile Budist sanatçılar arasında temas noktaları olarak gelişti. Budist sanatçılar, geç Yunan ve Helenistik sanatın karakteristik özelliği olan gerçekçilik, doğadaki gerçek biçimler ve idealizm, şeylerin ideal özünü ruhlarını kusursuz bir şekilde kavrama çabası, karışımından etkilendiler. Gandara ve Matura'da, yerel sanatçılar, Yunan ve Güney Asya kültürleri arasındaki temasın teşvik etmiş olabileceği, Buda'nın adanmışlık imgelerine yönelik ortaya çıkan talebi karşılamak için Yunan stillerinden ve taş oyma tekniklerinden yararlandılar. Bu adanmışlık imgeleri, Guptalar döneminde bölgenin ikinci büyük imparatorluk birleşmesinin yükselişini de içeren Güney Asya'daki büyük değişikliklerin habercisiydi. Ayrıca, İpek yolu aracılığıyla yayıldığında hem Asya'yı hem de daha geniş dünyayı etkileyen Güney Asya sanat ve dinindeki değişikliklerin de habercisiydi. Buda'nın takipçilerine evrenin gerçeğine sadece dokunduğunu, kendisinin o gerçeğin kendisi olmadığını ve bu nedenle tapınmaya layık olmadığını söylediğine yaygın olarak inanılır. Teravadin Budistleri bu ideale bağlı kaldılar. Ancak yavaş yavaş onun yaşamıyla ilişkili imgeleri meditasyonun odak noktası olarak kullanmaya başladılar. Bu imgeler başlangıçta aydınlanmaya ulaştığı people ağacını, sandaletlerini ve insan kalıntılarını korumak için inşa edilen stüpa'yı, kubbeli veya tümsek benzeri yapı, içeriyordu. Zamanla, önceki yaşamlarına dair hikayeler, jatakalar, içeren kaya oymaları veya resimler ortaya çıktı. Bu hikayeler arasında prens olarak yaşamından vazgeçmesi, neredeyse ölüme kadar oruç tutması, hukuk çarkının ilk öğretisi ve Pari Nirvana veya bu dünyadan ayrılışı yer alıyordu. Mahayanistler bu uygulamayı benimsedi. Buda'nın şefkatinin o kadar büyük olduğuna inanıyorlardı ki, ölümünde cennet alemine girdi ve burada müritler Buda'nın geçmiş yaşamlarının birikmiş erdemlerinden yararlanarak karmalarını temizleyebilir ve böylece Nirvana'ya ulaşabilirlerdi. Mahayanistler, yerel bilgelerin Bodhisattva veya Buda gibi göksel varlıklar olduğunu savunarak Asya genelinde birçok mürit kazandılar. Bazı Çinli ve Japon Budistler, Nirvana'ya veya en azından bu göksel budaların aleminde bir yere ulaşmanın, ölüm döşeğinde bu göksel budalardan birinin güçlü isimleri olan Amitaba veya Amida'yı söylemekle mümkün olduğuna inanırlar. Tarihsel Siddhartha Gautama'nın bir zamanlar öğrencisi olan ve her erkek ve kadının samsaradan kurtulmasına kadar kendi kurtuluşunu erteleyen Avalokiteshvara gibi bodhisattvalara taparlar. Merhametin en yüce tezahürü olan Avalokiteshvara, Tibet'te Dalai Lama olarak reenkarn olduğu söylenen Çenrezik olarak tapılır. Doğu Asya'da ise Avalokiteşvara, merhametin çoğunlukla dişil bir nitelik olarak kabul edilmesi nedeniyle, guan yin veya kanın olarak dişi formunda tapılır. Teravadin misyonerleri de büyük bir başarıyla Buda'nın yerli bilgeler ve tanrılarla aynı kaynaktan beslendiğini vaaz ettiler. Adanmışlık temelli Budizmin ortaya çıkışının kökenleri büyük bir tartışma konusudur. Bazıları, bu dinin, ölümü yenmiş ve Yunanlıların bedenen olmasa da ruhen yaşamaya devam etmeyi amaçladığı kahraman tanrıların Yunan ibadetine maruz kalmaktan kaynaklandığını savunmaktadır. Bununla birlikte, Budist uygulamanın bu yönünü karakterize eden adanmışlık temelli ibadet biçimleri, yerel kaygılardan doğmuş ve nihayetinde gelişen yerel estetik gelenekler içinde ifade bulmuştur. Helenistik gizem dinlerinin tanrıları kutsamalarını esirgeyebilirken, Budist tanrıları taş ve resimde, yalnızca herkese acıdan kurtuluş yolları sunmak için var olan şefkatli varlıklar olarak tasvir edilmiştir. En azından, Yunan sanatçıların manevi kaygıları taşa yansıtma çabaları, Güney Asyalı sanatçılara kendi fikirlerini ifade etmek için yeni teknikler ve biçimler sundu. Önce Gandara'da, daha sonra Matura'da, sırasıyla Indus Vadisi'nin kuzeybatısında ve doğusunda, Yunan sanatçılarla birlikte çalışan Güney Asyalı heykeltıraşlar, başlangıçta Helenistik Yunan üslup geleneklerini, özellikle de haleyi, baştan yayılan ışık, uzak, soylu bir bakışı ve yoğun örtülü giysileri yansıtan dindarlık Budist imgeleri ürettiler. Zamanla, Güney Asyalı zanaatkarlar bu figürleri uzattılar bakışlarını içe dönük bir öz farkındalıkla çevirdiler ve giysilerine en kaliteli Hint pamuğuna özgü saydamlığı kazandırdılar. Bugün Greko-Budist sanat olarak adlandırılan sanatsal sentezin en bilinen örneği oruç tutan Buda'dır. Bu oturan figürün üzerindeki giysiler, sanatçının ustalığı sayesinde şeffaf bir şekilde resmedilmiş, tıpkı Buda'nın geriye kalan eti gibi, Siddhartha'nın ceset halindeki kaburgalarına yapışmış halde, belki de maddi arzular üzerindeki kontrolünün bu aşırı kanıtının güçlü olsa da tam aydınlanmaya giden yol olmadığını fark ettiği anı tasvir ediyor. Daha sonra, Amaravati ve güneydeki diğer yerlerde Romalı tüccarlarla artan ticaret bağlantıları sonucunda ortaya çıkan greko budist sanat, greko romen etkisini gösteren figürlerle birlikte ortaya çıktı. Gandara, Matura ve Amaravati olmak üzere üç stilde, Budizmin kendisinin teşvik ettiği ticaretin bir sonucu olarak, alt kıtaya ve Asya'nın tamamına yayıldı. Budizmin kast karşıtı duyarlılığı, iki kez doğmuşların en alt sınıfı olan veyya veya tüccarlar için artan sosyal ve ekonomik fırsatlar sundu. Dekandaki Ajanta'daki Büyük Kaya Oyma Manastırı gibi önemli ticaret yolları üzerinde bulunan Budist merkezler, minnettar tüccarların yolculuklarını durdurup bu kurumlara destek olmak için adaklar sunduğu hac yerleri haline geldi. Moria İmparatorluk dönemi, büyük ölçüde Budizmin yayılması sayesinde bölgesel ötesi bir etkiye sahip dinamik siyasi ve dini değişimler çağına işaret etti. Ancak Budist etkisi, kısa süre sonra Brahman dünyasındaki paralel gelişmelerle eşitlenecek veya aşılacak ve bu da Kuzey Hindistan'da ikinci Büyük Güney Asya İmparatorluğunun, Gupta İmparatorluğunun ortaya çıkmasına yol açacaktı. 320 yılında 1. Çendera Gupta'nın tahta çıkışından yaklaşık 550 yılında yabancı istilacılar tarafından yıkılışına kadar Gupta İmparatorluğu, Morya İmparatorluğu'nun büyüklüğüne ve idari bütünlüğüne asla yaklaşamadı, ancak küresel ticaret ve etki açısından onu aştı. Öne çıkışı büyük ölçüde, Morya İmparatorluğu'nun Budizmi desteklemesine rağmen geleneksel dini inanç sistemleri tamamen ortadan kalkmamış olan Brahmanların otoritesinin yeniden canlanmasını teşvik etmesine bağlıydı. Guptanların, geleneklerinin Brahmanlar önderliğinde yeniden şekillendirilmesine verdikleri destek, Budizmin doğduğu topraklarda marjinalleşmesine yol açarken, aynı zamanda Güney Asya uygarlığını etkileyen yeni sosyal ve kültürel fikirlerinde ilham kaynağı oldu. Gupta İmparatorluğu, kendisini Danda Niti, şiddetli fetih ve zorla yönetim, yoluyla değil, dini ritüellerin ve otoritesini meşrulaştıran diğer kültürel güç ifadelerinin icrası yoluyla kurup sürdürdüğü için tiyatro devleti olarak adlandırılmıştır. Bu otorite, Güney Asya halkı üzerinde biraz daha hafif bir etkiye sahipti. Guptalar, askeri güç veya tehdit yoluyla fethettikleri alt kıtanın dörtte üçünü doğrudan yönetmediler, bunun yerine yerel ve bölgesel yöneticilerle ittifaklar kurarak yönetmeyi amaçladılar, bu yöneticilerden bazıları onlara haraç ödedi. Dolayısıyla meşruiyetleri, yeni Brahmanik dini fikirlerin destekçisi olması statülerine bağlıydı. Gupta hanedanının desteklediği dini canlanma ve bununla ilişkili siyasi güç o kadar etkiliydi ki, 200 yıldan fazla bir süre boyunca Gupta sanatı, edebiyatı ve bilimi gelişti, birçok Güney Asyalı'nın hala birçok alanda başarılarını ölçtüğü standartlar belirledi ve komşu Güneydoğu Asya'nın siyasetini ve kültürünü derinden etkiledi. Bu dönemin küresel etkisine katkıda bulunan unsurlar arasında güneydeki Pallava ve onun ardıl devletleri Bengal merkezli Pala İmparatorluğu ve alt kıtanın güney kıyıları boyunca kurulan Pandya, Kola ve Chera Denizci İmparatorlukları gibi Güney Hindistan'daki çağdaş devletlerin katkıları yer alıyordu, bu devletler Gupta tarzı dini canlanmayı ve ekonomik etkiyi Asya'nın her yerine taşıdı. Güney Asyalı sanatçıların Yunan sanatçılarına ve eserlerine verdikleri tepkiye benzer şekilde, Güney Asyalı göçmen sanatçılarla çalışan veya onların modellerinden ilham alan Çinli sanatçılar da başlangıçta Güney Asya temalarını ve stillerini doğrudan kullanmaya çalıştılar. Ancak onlar da kısa sürede bunları kendi duyarlılıklarına uyacak şekilde adapte ettiler. Örneğin, Ajanta'daki Budist merkezinin kaya oyma dua salonlarını süsleyen taş ve boyada görünen uzun figürler, Çin'deki Veyhanedanlığının mağara tapınak sanatını açıkça etkilemiştir. Ancak kısa süre sonra Güney Asya kıyafetleri ve Budist figürlerinin vücut imgeleri, Çinlilerin Buda imgesini yerelleştirmesiyle tanıdık Çin kıyafetlerine ve görünümüne yerini bırakmıştır. Mimari ve heykelde güçlü Güney Asya etkileri, Kamboçya'daki keçmerler, Vietnam'daki çamlar ve Java'daki borobudur ve Prambanan'da da görülebilir, bunların hepsi yerel kültürü ifade etmek üzere evrimleşmiştir. Güney Asya siyasi biçimlerinin ticaret ve misyonerlik faaliyetleri yoluyla Doğu Asya'ya geçmesinin karakteristik bir özelliği de yerelleşmeydi. Güney Asyalı tüccarlar ve maceracılara katiplerin yanı sıra keşişler ve rahipler de eşlik ediyordu. Yanlarında Güney Asya alfabeleri şeklinde okuryazarlık ve Jataka, Badha'nın örnek teşkil eden önceki yaşamları hakkındaki öyküler, ve Mahabharata ve Ramayana gibi destansı öyküler şeklinde ilgi çekici edebiyat getirdiler. Ayrıca, daha sonra Güneydoğu Asya Anak arasındaki Angkor, Tay ve Çempa gibi Güneydoğu Asya devletlerinin ve imparatorluklarının ve Java adasındaki Borobudur ve daha sonra Sırayvajaya'nın ortaya çıkmasına yardımcı olan yönetim kavramlarını da yaydılar. Bu yerli yöneticiler, Kendilerini devaraja, ilahi krallar olarak ilan ederek ve Tayramaken gibi yerelleştirilmiş Ramayana saray gösterileri düzenleyerek mevcut meşruiyetlerini artırdılar. Her durumda yerel tanrılar, motifler ve etik ikilemler Güney Asya'ya özgü olay örgülerine ve temalara işlenmiştir. Bu süreç kökenleri Güney Asya kukla ve performans sanatına dayanan Asya'nın kukla geleneklerinde de görülebilir. Guptalar döneminde yaşanan ve halefleri tarafından daha da geniş bir alana yayılan kültürel gelişme, içeriği ve küresel erişimiyle şaşırtıcıdır. Gupta döneminin usta oyun yazarı Kalidasa, tıpkı William Shakespeare'in çok daha sonraki eserleri gibi, kalıcı gerçekleri incelemek için günlük yaşamı kullanan ve yanlış kimlik etrafında dönen bir olay örgüsüne sahip Şakuntala gibi eserler ortaya koymuştur. Sanskritçe metinler veya sutralarda Vatsyana'ya atfedilen Kama Sutra'nın odak noktası olan cinsellik ve aşk gibi evrensel insan kaygılarını ele almıştır. 8. yüzyılın ortalarında Japonya'yı ziyaret eden ve Sanskritçe yazan Budist rahipler, yalnızca Budist doktrinini yaymakla kalmamış, aynı zamanda Kukai adlı bir Japon Sanskrit bilgininin elinde, kana yazımının, Japon dilini yazmanın bir yolu, oluşumunu da etkilemiş olabilirler. Matematik alanında, Milattan sonra 5. yüzyıl bilim insanı Aryabhata, sıfır kavramını ilk kullanan kişi olabilir ve dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğü ve güneş etrafında yörünge çizdiği teorisi gibi astronomide çığır açan buluşlar yapmıştır. Diğer matematikçiler, on tabanlı bir sayı sistemi, ondalık sistem, geliştirmiş ve Avrupalıların Arap ellerinden elde ettiği ve bu nedenle Arap rakamları olarak adlandırdıkları tanımlayıcılar ortaya koymuşlardır. Dinlerinin doğduğu topraklara haç yolculuğu yapan Çinli Budistler, Gupta İmparatorluğundaki günlük yaşamı parlak ifadelerle tasvir ettiler. Anlatımlarından, Morya yönetiminin daha katı yönlerinin, pasaport kaydı, Hırsızlık için ağır cezalar, terk edildiği veya değiştirildiği, idam yerine para cezası, anlaşılıyor. Ciddi suçlar nadir kaldı. 5. yüzyılın başlarında Guptan topraklarını gezen Çinli keşiş Faksiy'in, kuzeyde insanların refah içinde ve mutlu olduğunu, Sri Lanka'daki Anuradhapura şehrinde ise tüccarların evlerinin çok görkemli olduğunu, yan sokakların ve ana caddelerin düz ve bakımlı olduğunu, ve kutsal günlerde, Din adamları ve sıradan insanların her yerden bir araya gelip kanunu, budist dharma, dinledikleri yüksek bir kürsü kurulduğunu kaydetti. Her yerde dini mezhepler, kendisi gibi yorgun yolculara destek sunan hayır kurumları işletiyordu ve hiçbir zaman rahatsız edilmedi veya soyulmadı. Faksin gibi keşişler ve Güney Asyalı tüccar gezginler, Gupta dönemine ait bir buluş olan granile şekeri yaymada etkili oldular. Güneydoğu Asya kökenli şeker kamışı, Sakara, Moria Sarayı'na Yunan elçisi olan Megastins tarafından biliniyordu. Kurutulup tavalarda kristalleştirilen şeker kamışı şurubu, kan DHA, şekerleme olarak bilinmeye başlandı. Yaklaşık 500 yılında, Guptan zanaatkarları şeker kamışı suyunu kristalize granüllere dönüştürmeyi öğrendiler ve böylece şeker kolayca taşınabilir hale geldi. 300 yıl içinde, granile şeker üretimi bilgisi Çin ve Orta Doğu'da ortaya çıktı ve Hristiyan Haçlılar yaklaşık 1200 yılında bununla karşılaştılar. 1500 yılına gelindiğinde, Venedik Doğu Akdeniz'de granile şeker üretimini kurarak Avrupalılar için tatlı ihtiyacını karşılanabilir hale getirdi. Bunu karşılamak için Avrupalılar, köleliğe dayalı bir plantasyon sistemi aracılığıyla şeker üretimini küreselleştirdiler, bu sistem nihayetinde Afrika'dan Hawaii'ye kadar nesiller boyu çalışan insanlara sefalet getirdi ve sanayi devrimini tetikleyen sermaye yarattı. Gupta hanedanlığı döneminde hayat her zaman tatlı değildi. Bu dönemde üretilen ve büyük ölçüde Brahmanlar tarafından yazılan Sanskritçe metinler, Brahmanların en üstte yer aldığı bir sınıf hiyerarşisinin ahlaki erdemlerini övüyordu. Kast görevlerini ihlal edenler veya kendilerine atanan kast statüsünün altında evlenenler toplumun kenarına itilirken, Brahmanlar tarafından ritüel olarak kirli olarak adlandırılan meslekler, genellikle süpürgecilik gibi hayatın maddi yönleriyle yakından ilgili işler, toplumun dışlanmasına neden oluyordu. Çöp toplayıcıları gibi, kişiler sistemden tamamen dışlandı. Brahman yazarlar, bu tür dışlanmışlarla temasın bile manevi olarak o kadar kirletici olduğunu, başkalarını yakınlarından haberdar etmek için gürültü çıkarıcılar takmaları gerektiğini emretti, bu nedenle daha sonra dokunulmazlar terimi ortaya çıktı. Adavasi, Güney Asya ormanlarının eski yerli halkı ve diğer Aryan olmayan gruplarda dahil olmak üzere, Mılkıça, sistem dışındakiler, bölge nüfusunun %20'sini oluşturuyordu. Aynı metinler, kadınların babalarına ve kocalarına tam olarak boyun eğmesini öngörüyordu. Tüm kadınlar iffetli ve erkeklere itaatkar olmalı ve kendilerini onlara çekici kılmak için çaba göstermeliydi. Kalidasa'nın Shakuntala oyununda, bir prenses gelinin itaatkar olması ve kocanıza asla kızmayın, bir erkeğin olması gerektiğinden daha az sadık olsa bile, aksi takdirde ailenize utanç getirirsiniz diye uyarıldığı bir sahne yer almaktadır. Bu toplumsal yüklerin bazıları, en azından manevi anlamda, geç Vedik ve erken klasik dönem ibadetinin giderek artan dindarlık yönüyle hafifletilmiş olabilir. Bazı Vedik tanrıları, hem erkek hem de kadın biçimlerinde ifade edilen ilahi bilginin tezahürleri olarak anlaşılmaya başlandı, devi, ilahi dişil ilke gibi. Belki de Budist düşüncenin etkisi altında veya ortak bir hakikat arayışından doğan bu gelişen Vedik tanrıları, Brahman'da bulunan bilginin yanı sıra şefkatinde taşıyıcıları veya tezahürleri haline geldi. Lord Shiva, belki de lotus pozisyonunda duran güçlü bir harapan figürünün veya aynı derecede güçlü Vedik tanrı Rudra'nın daha büyük bir anlayışı olarak ortaya çıktı. Ahlaki dersler vermek ve kötülükle mücadele etmek için yeryüzüne iner. Shiva Nataraj, Dansın Efendisi, Nata, Dans, Raj, Hükümdar, olarak kozmik yaratılış ve yıkım dansı, evrenin ölüm ve yeniden doğuşunun sürekli tekrar eden bir döngüsünü duyurur, ancak insanlığa dürüst olanların bundan korkmaması gerektiğini temin eder. Bir zamanlar Vedik Tanrı Varuna ile ilişkilendirilen Lord Vishnu, yeryüzünde doğruluğu savunmak için birçok avatar, biçim, alan Brahman'ın bir yönü olarak ortaya çıktı. Bu avatarlar arasında Ramayana'daki Rama'nın yanı sıra, ilk olarak Mahabharata'da kahraman Arjuna'nın arabasını süren bir prens olarak ortaya çıkan Lord Krishna'da yer almaktadır. Gelişmekte olan Mahabharata'nın önemli bir bölümü olan Bhagavad Gita'da, kutsanmış olanın şarkısı, Pandava ordularına komuta eden büyük Pandava savaşçısı Arjuna, hayatı boyunca tanıdığı birçok kurava ve müttefikleriyle savaşa girmekte tereddüt eder. Uzun zamandır beklenen savaş vakti gelmişti, korkunç bir kardeş katliamı savaşı. Arjun, birdenbire karşısındaki dehşeti görünce, karşısında sıralanmış akrabalarına ve arkadaşlarına baktı, babaları, kardeşleri, oğulları ve torunları gibi olan, aynı zamanda öğretmenleri, amcaları ve arkadaşları olan adamlara. Krishna daha sonra yıkılmış Arjuna'ya tereddüt etmesinin yanlış olduğunu açıklar, Büyük savaşta kendi tarafını savunarak, akrabalarını ve öğretmenlerini öldürmekte hiçbir yanlış yapmazdı. Arjuna'ya davasının haklı olduğunu ve kötülüğün zafer kazanması ve insan acısını artırması için KS Hatriyaların her ne pahasına olursa olsun adaleti savunmasının görevleri olduğunu söyler. Krishna, daha derin bir düzeyde, savaşta karşılaştığı kişilerin öldürülemeyeceğini açıklamaya devam eder. Arjuna'ya şöyle der. Bedenlerimizin son bulduğu bilinir, ancak benlik, atman, kalıcıdır, yok edilemez, ölçülemez, sabittir ve kadimdir. Beden öldüğünde benlik de ölmez. Arjuna, tüm bu yaratıklar için üzülmene gerek yok. Kendi görevine bak, onun önünde titreme. Arjuna, bir savaşçı olarak görevinde başarısız olursa ne olacağını sorar. Krishna ise cevaben, Toplumdaki yerine itaat etmekten başka ilahi bilgiye giden birçok yol olduğunu ve bu yolların her birinin samsara döngüsünden kurtuluş sunduğunu söyler. Bunlar arasında ritüellerin yerine getirilmesi, meditasyon ve yoga, zihin ve bedeni birleştirme disiplini gibi eski bilgi yolları da bulunur. Ancak diğerlerini takip etmede başarısız olanlar da dahil olmak üzere herkese açık bir yol vardır. Bakti, tanrıya bağlılık yoluyla kurtuluş. Arjuna'nın bunu nasıl bildiği sorusuna karşılık Krishna, bu öğretinin amacı için Krishna'da vücut bulmuş, manevi ve maddi evrenin bir vizyonunu sunarak ilahi kimliğini, Brahman olarak gösterir. Krishna daha sonra artık şüphe duymayan Arjuna'ya, bana yönelen asla yeniden doğmaz der. Böylece güvence bulan Arjuna savaşır ve kazanır, böylece doğruluk zafer kazanır. Baktinin gelişimiyle paralel olarak varnaşrama darma kavramı da ortaya çıktı, doğru bir yaşamın, kişinin varnasının, sosyal rolü, darmasına, dini olarak belirlenmiş görevler, uygun bir aşramada, yer veya yaşam evresi, yaşayarak sürdürülebileceği fikri. Örneğin, bir Brahman din bilgisini öğrenci olarak edinmeli, ancak daha sonra bir rahip veya bir aile sahibi olarak hizmet etmeli, münzevi olarak değil. Torunlarının doğumunu gördükten sonra, eşiyle birlikte bir orman inzivasına çekilip dünyevi bağlardan arınmak uygun olurdu ve ancak bundan sonra kişi hayatını münzevi olarak, yalnız ve dünyevi bağlardan arınmış bir şekilde yaşardı. Çoğu Metin bu son aşamayı kadınlar için reddetti, ancak pratikte, az sayıda erkek veya kadın son iki aşamaya ulaştı, çünkü Varnaş darma, Budizm gibi, dünyayı terk etmek ile onun zevklerine çok fazla dalmak arasında bir orta yol sunuyordu. Dahası, bu bağlamda vakti, kişinin doğumda kendisine atanmış yaşamın herhangi bir aşamasında veya dini görevlerin yerine getirilmesindeki herhangi bir başarısızlığın, ilahi lütuf yoluyla telafi edilebileceği anlamına geliyordu. Dua yoluyla, kişinin kendi bencil arzularının sonuçlarını ortadan kaldırabilecek Brahma'nın içindeki sevgiye ve şefkate erişim sağlanıyordu. Dini yaklaşıma dair bu bütünsel anlayış, Buda'nın, Krishna ve Rama gibi, Vişna aracılığıyla Brahma'nın bir avatarı olarak kabul edilmesiyle pekişti. Elbette, Buda, kişinin yeryüzünde, önceki yaşamındaki eylemleriyle, karma, belirlenmiş bir sosyal role doğduğunu kabul etse de, bu role kilitlendiği veya onu terk ettiği için kötü karma çektiği fikrini reddetmişti. Ona göre, her doğum, kişinin doğduğu sosyal konumdan bağımsız olarak ilahi bilgi geliştirme şansıydı. Ayrıca vedaların ilahi otoritesini de reddetti, bunlar sadece hikayelerdi. Bununla birlikte, Brahmanların, yaşamlarındaki kaderi kabul eden herkese sosyal istikrar ve kurtuluş vaadi sunan bir şekilde ilahi lütuf fikrini yaymasıyla, Budizmin geçmedik düşünceye entegrasyonunun önündeki engeller azalmaya başladı ve bugün birçok kişinin Hinduizm olarak adlandırdığı, gözden geçirilmiş ve hala gelişmekte olan bir dini ana akım veya darm’anın oluşmasına yardımcı oldu. Guptalar gibi Hindu krallarının yükselişi, gözden geçirilmiş darm’anın ortaya çıkmasına katkıda bulundu. Gupta hükümdarları ve halefleri Budist kurumları desteklemiş, ancak insanların yerlerini, genellikle doğdukları jatinin, yaklaşık olarak meslekler, ritüel saflığıyla belirlenen, Brahmanların onayladığı gelişen sosyal hiyerarşiye yerleştirmeye başlamış olabilirler. Kast sistemini reddetmesini savunmak için kraliyet himayesinden yoksun olan Budizm, gerilemeye karşı savunmasızdı. Dahası, Budist manastırları çoğunlukla ticaret yolları üzerindeydi, bu da tüccarlarla bağları güçlendiriyordu, ancak krallarla değil. Aynı zamanda, Budizmin liderliğini halktan izole edecek kadar uzak yerlerde bulunuyorlardı. Budizmin tantrik çalışmalara, ezoterik veya son derece incelikli felsefi egzersizler ve eylemler, giderek daha fazla odaklanması da kitleleri yabancılaştırdı. Sonuç olarak, Budizm yavaş yavaş popüler çekiciliğini kaybetti ve Ganj ovası ile dekandan kayboldu, ancak Tantrik biçimi Tibet'te kök saldı ve daha Ortodoks biçimleri Sri Lanka ve Güneydoğu Asya'da gelişti. Vejetaryenlik gibi hayata saygı gösterme pratiği gibi birçok Budist ve Ceyn kavramı neredeyse evrensel uygulamalar haline geldi. Güney Asya kültürünün manevi boyutları genişlerken, siyasi kültürü geriledi. Milattan sonra 500 yılına gelindiğinde Gupta İmparatorluğu birçok sorunla boğuşuyordu. Bunlar arasında hanedan içi taht kavgaları, yabancı istilaları, ticaret ve gelirde düşüş ve haraç ödeyen müttefik devletlerin isyanı yer alıyordu. Gupta İmparatorluğu, Orta Asya'dan gelen ve Eftalitler, Hunlar veya Beyaz Hunlar olarak bilinen göçebe bir halkın ilk saldırılarından zar zor kurtuldu. Genişleyen Çin tarafından Avrasya kara kütlesi boyunca itilen Huna, Gupta topraklarını tehdit etti, batıya doğru ilerleyerek Pers'teki Sasani hanedanlığını, sonra 224-651, ezdi ve sonra 527'de Batı Roma İmparatorluğunun çöküşüne katkıda bulundu. Huna istilaları ayrıca Guptan zenginliğinin önemli bir kaynağı olan İpek yolu üzerindeki ticareti de sekteye uğrattı. Milattan sonra 515'te Hunan'ın Ganj Ovası'na ilerlemesi, Gupta imparatorluk gelirlerini daha da azalttı ve otoritesini zayıflattı. Milattan sonra 550 yılına gelindiğinde, Gupta yönetiminden geriye pek bir şey kalmamıştı. Ancak Güney Asya'da yaygın olduğu gibi, imparatorluk gerilemesi çöküş anlamına gelmemiş, aksine büyük ve güçlü halef devletlerin yükselişine yol açmıştı. Bunların en güçlüsü 7. yüzyılda Harşa Vardana tarafından kurulan imparatorluktu. Bu dönemde Çinli Budistler, milattan sonra 400 civarında Bodhidharma gibi keşişler tarafından Çin'e getirilen dinin incelikleri üzerinde tartışıyorlardı. Bu Çinli keşişlerden biri olan Xuanzang, yaklaşık 633 ile 637 yıllarında Harşa'nın topraklarına gelme amacını ve Harşa'nın imparatorluğu hakkındaki gözlemlerini kaydetmiştir. Şöyle yazmıştır, Badha batıda doğmuş olsa da, darması doğuya yayılmıştır, çeviri sürecinde metinlere hatalar girmiş olabilir. Kelimeler yanlış olduğunda anlam kaybolur ve bir ifade yanlış olduğunda öğreti bozulur. Zhuanzang, Budizmin gerilediğini görürken, Harşavardan'ın kendisi Budist kültürünün güçlü bir hamisi gibi görünüyordu ve Nalan'da'daki Budist merkezini, yüz köyün gelirini bağışlayarak güçlendirmişti. Nalan'da da o zamanlar Moğolistan, Kore ve Tibet'in yanı sıra Çin'den de 10.000 öğrenci vardı. Zhuang imparatorun kendisine Çinli bir hükümdarın merhametiyle ilgili duyduğu bir hikayeyi anlatmasıyla başlayan bir konuşmayı kaydetti. Memnun kalan Zhuang vergileri azaltan ve cezaları hafifleten kişinin kendi imparatoru olduğunu ve ahlaki etkisi ve halkını derinden eğitmesi konusunda ayrıntılı olarak anlatmanın çok yorucu olacağını söyledi. Mükemmel, dedi Harşa Vardan'a, böyle kutsal bir hükümdara sahip olmak için ülkenizin halkı iyi işler yapmış olmalı. Kültürel alışveriş açısından daha da önemlisi, Zhuang ziyaretinden sonra Harşa, 641 yılında Çin'e bir heyet göndererek Çin ile Hint alt kıtası arasında ilk diplomatik ilişkileri kurdu. Buna karşılık, Harşa'nın sarayına iki Çinli elçi gönderildi, ancak vardıklarında Harşa'nın öldüğünü, haleflerinin onun enerjisine sahip olmadığını ve Harşan'ın imparatorluğunun bir Hindu prensine geçtiğini gördüler. Yine de, klasik siyasi değerlerin, Sanskrit edebiyatının ve Hindu dininin çekiciliğinin devam eden gücü o kadar büyüktü ki, Huna istilacıları bile kısa sürede yerel yönetici elitler arasına katıldı. Dahası, Gupta imparatorluk devleti zayıflarken, Güneydoğu Asya'da yeni bir devlet ortaya çıktı. Efsaneye göre, Theravada Budizmi, Eşoka Maurya'nın bir oğlunun çabaları sayesinde uzun zaman önce Burma'da, şimdi Myanmar, kök salmıştı. 1100 yılına gelindiğinde, Budizm ve Burma toplumu, yerel ve gupta özelliklerinin bir sentezinden klasik bir kültür yaratmıştı. Burma gibi Sri Lanka'nın da diğer bir oğlunun başlattığı misyonerlik çalışmalarıyla Theravadin mezhebine katıldığına inanılıyordu. Güney Asya'daki ilk kadın hükümdar olan Kraliçe Anula'nın, M.Ö. 47-42, ila saltanatı, Budist Sri Lanka'da kadınların sahip olduğu üstün statüyü göstermektedir. Sri Lanka krallıkları, Guptalar ve güneye doğru ilerleyen, denizci halef devletleri, Çolalar, Pandyalar, Çeralar ve Pallavalar, tarafından yapılan en az 8 istilayı püskürtmüş ve bu istilalar Hinduizmi Güneydoğu Asya'ya, günümüzdeki Doğu Endonezya'daki Bali adasına kadar yaymıştır. Sri Lanka krallıkları, Çin ile Akdeniz arasındaki İpek Yolu deniz yolları üzerindeki konumu ve Sri Lanka'nın dünyanın tarçın üretiminin merkezi olması nedeniyle en az milattan sonra 1186 yılına kadar refah içinde yaşamıştır. Aynı tarihsel dönemde klasik Roma yolları ve hamamları kullanım dışı kalırken ve halkı yeni bir din olan Hristiyanlığa yönelirken, Güney Asya'nın geleneksel yaşam, din ve yönetim biçimi devam etti. Vedik, din, zengin ve daha karmaşık bir darma biçimine dönüştü. Aynı zamanda, Sanskritçe, Güney Asya'nın gelişmekte olan dillerinin ve edebiyatlarının çoğunun temeli haline geldi. İmparatorluk, sürdürülmesi zor olsa da, yaygın bir hedef olmaya devam etti. Belki de en önemlisi, karayoluyla daha geniş dünya ile ticaret bağlantıları sonunda yeniden kuruldu ve bölgenin deniz yoluyla ticareti ve güney denizlerindeki kültürel etkisi daha önce hiç olmadığı kadar gelişti ve sürekli ekonomik yenilenme ve büyüme için araçlar sağladı. Budizm alt kıtada zayıflarken bile, İpek yolu ve onunla ilişkili Güney Asya deniz ticaret yolları aracılığıyla bir dünya dini haline geliyordu. Bölüm 4. Güney Asya'da İslam, 711.556. İslam'ın gelişinden çok önce, Arap tüccarlar, Hint okyanusu ticaretinde Guptan denizcileri ve alt kıtanın güney kıyıları boyunca yerleşik kola, pallava, Pandya ve Çera Denizci İmparatorluklarından gelenlerle birlikte aktifti. Araplar sonunda, Kızıldeniz, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu ticaret bölgelerini Orta Asya'ya bağlayan ve Arap pazarlarına gönderilen atların önemli bir kaynağı olan Aşağı İndus Vadisi'nde yerleşim yerleri kurdular. Araplar ayrıca, Hint Okyanusu ticaretinde neredeyse tekel oluşturmak için Hindu tüccarlarla birleşerek, Malabar olarak bilinen alt kıtanın güneybatı kıyısına da yerleştiler. 8. yüzyılda, Al-Haynd veya Hindustan olarak adlandırılan bu genişleyen Arap topluluğu, büyük maddi ve manevi güce sahip neredeyse küresel bir imparatorluğa dahil edildi. Bu dönüşümün motoru, Allah'ın, Tanrı'nın, 613 ile 632 yılları arasında Mekke'de ve daha sonra Medine'de Peygamber Muhammed aracılığıyla ilettiği mesajdı. Bu vahiy İslam, Tanrı'nın iradesine teslimiyet olarak bilinir ve takipçileri Müslümanlar, Tanrı'nın iradesine teslim olanlar olarak adlandırılır. Müslümanlar, büyük ölçüde Allah'ın daha önceki vahiylerinin manevi öğretileriyle tutarlı bir inancı takip ederler, İslam'a göre bu vahiyler, genellikle eski ve yeni ahitler olarak bilinen metinlerden önce gelmiş ve bunları da içermiştir, o, size Nuh'a emrettiği, sana vahyettiği ve İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya emrettiği aynı dini kurmuştur, dinde sebat etmeniz ve onda bölücülük yapmamanız. Dolayısıyla Allah'ın, Yahudilerin Elohim ve Hristiyanların Yehova olarak adlandırdığı aynı Yüce ilah olduğuna inanılır, Müslümanlar, İsa'nın, Arapça'da İsa, ilahi olarak yanlış yorumlandığına inanırlar. İsa, İbrahim, Musa ve H.Z. Muhammed gibi insandı. H.Z. Muhammed'e bahşedilen vahiyler, Allah'ın, o zamanlar Musa ve İsa zamanında olduğu gibi, halkının ahlaki baskı altında olduğunu ve tek gerçek Tanrı'ya olan inançtan uzaklaştığını dile getirdiğini ifade eder. Bu sapma, alkolizm ve uyuşturucu bağımlılığı gibi insanlığı Tanrı'dan uzaklaştırmaya başlayan davranışlardan kaçınarak ve Tanrı'nın birliğine ve tüm inananların eşitliğine dair daha güçlü bir anlayış geliştirerek düzeltilebilirdi. Bunu başarmak için Müslümanlara, Tanrı'nın birliğine ve Muhammed'in onun peygamberi olduğuna olan inançlarını ilan etmeleri, günde beş vakit namaz kılmaları, dokuzuncu ayda bir ay boyunca gündüz orucu tutmaları, bu, huzuru ve tefekkürü teşvik etmek içindir, muhtaçlara sadaka vermeleri ve ömürlerinde en az bir kez Mekke'ye haç yapmaları emredildi. Allah'ın kur, anından, okumalarından, derlenen bu ve diğer ilkeler, Kur'an'ı anı, okumaların derlemesi oluşturmak üzere bir araya getirildi. Kur'an, Peygamber Muhammed'in hayatından alınan doğru yaşam örnekleriyle desteklenerek, İslam dünyasında şeriatın, İslam hukukunun, ortak çekirdeği haline geldi. Arapça olarak ifade edilen bu inanç biçimi, Arap halkı ve tüm Müslümanlar için büyük bir gurur kaynağıydı. Çünkü onlar, bunun daha önceki vahiylerde bahsedilen kıyamet gününden önce Allah'tan alınacak son vahiy olduğuna inanıyorlardı. Ancak İslam'ın ilkeleri, Musa ve İsa ile ilişkilendirilen vahiylerin eşsiz ve her birinin Tanrı'nın insanlık üzerindeki nihai hükmüne kadar yeterli olduğuna inanan Yahudiler ve Hristiyanlar arasında şüphe uyandırdı. Kur'an, Tanrı'nın kelamını alan tüm insanlar arasında barışı emrediyordu, ancak bu gerçekleşmedi. Yeni güçlenen Arap Müslüman topluluğu ile komşu Hristiyan Bizans, Doğu Roma ve Zerdüşt Pers imparatorluklarının zayıflayan gücü arasındaki çatışma, Müslümanların egemen olduğu bir Orta Doğu'ya yol açtı. Müslümanlar bu başarıyı, Tanrı'nın yeni inancın evrensel bir dünyevi ve aynı zamanda manevi bir imparatorluk haline gelmesini istediğinin bir işareti olarak gördüler. Bu yeryüzü imparatorluğu, ilk olarak Peygamber Muhammed'in 632'deki ölümünden sonra toplumun kıdemli üyeleri tarafından seçilen ilk Müslüman liderler tarafından kullanılan halife, peygamberin yerine geçen kişi, unvanından türetilen bir halifelik biçimini aldı. Kısa süre sonra halifelik, kalıtsal bir monarşiye dönüştü ve peygamberin ailesinden veya yakın akraba Arap soylarından gelen üyeler tarafından ileri sürülen halife unvanına yönelik iddiaları savunan çeşitli gruplar arasında taht kavgaları çıktı. Bu iddiacılardan biri olan Emevi klanı, Suriye'deki Şam'dan, 661 ila 750. İslam dünyasını yönetti ve daha sonra Bağdat'tan, 760 258 yöneten Abbasiler tarafından devrildi. Her iki rejimde Müslümanların büyük çoğunluğunun, bu nedenle Sünniler olarak adlandırılırlar, izlediği geleneksel ibadet biçimi olan sünneti savunduğunu iddia etti. Bununla birlikte, rakip bir siyasi ve dini grup olan Şiiler, hem Sünni otoritesine hem de İslam'ın ortak yorumuna meydan okudu. Şiiler, Peygamber Muhammed'in kuzeni ve damadı Ali'nin Müslüman gruplar arasındaki erken bir iç savaşta yenilgiye uğraması ve ölmesinin, adil bir Müslüman hükümetinin ortaya çıkmasını engellediğine ve inananları kur, anın gerçek anlamını kavramaktan mahrum bıraktığına inanıyorlardı, Şii, Ali'nin partisi anlamına gelen Şiat Ali'nin kısaltmasıdır. Şiilik, Emevi ve Abbasi yöneticilerinin meşruiyetine meydan okuyan veya Sünni uygulamalarında kusur bulan herkes için bir sığınak haline geldi. İslam'ın doğuya yayılmasıyla birlikte tüm Müslüman rejimler ve mezhepler Güney Asya'ya ilgi duymaya başladı. Arap Emevi halifeleri, Hint okyanusundaki Müslüman Araplara karşı Sind'den düzenlenen korsan saldırıları hakkında raporlar aldıktan sonra bölgeye ciddi olarak ilgi gösteren ilk kişiler oldular. Müslüman tarihçilere göre, Sindin Hindu ve Budist liderleri, korsan tehdidine karşı Emevilerin yardım taleplerine yanıt vermedi ve bu da Emevilerin ve daha sonra Abbasilerin Indus'un batı kıyısındaki toprakların büyük bir bölümünü işgal etmesine yol açtı. Ancak bu operasyonlar, medeniyetler arasında ani bir çatışmaya yol açmadı. Çünkü Emeviler başlangıçta din değiştirmekten çok ganimetle ilgileniyorlardı ve hem onlar hem de erken Abbasiler, yerel Budist, Hindu Rajput ve Jat nüfusunun bilgi ve yönetim becerilerine erişme ihtiyacını da fark etmişlerdi. Kur'an, Allah'ın daha önceki vahiy kitaplarının takipçilerine koruma sağlanması gerektiğini belirtmiştir. Kur'an, bu önceki metinleri daha eski ve dolayısıyla Allah'ın daha düşük seviyedeki vahiyleri olarak kabul etmiş, ancak takipçilerinin cizye ödemeleri şartıyla, askerlik çağına gelmiş gayrimüslimlerin askerlik hizmeti yerine ödediği bir vergi, korunmayı ve hoşgörüyü hak ettiklerini belirtmiştir, çünkü teoride İslam devletinin savunmasında sadece Müslümanlar görev yapmalıdır. Yahudiler ve Hristiyanlar zaten zimmi, korunan insanlar olarak sınıflandırılmıştı. İslam devletinin amacı, bu vahiylerin sonuncusu olduğuna inandıkları şekilde yaşayan İslam topluluğunu korumak olduğundan, Müslümanlar, aralarında yaşayan gayrimüslim halkların, hatta kendi vahiy kitaplarına sahip olanların bile, İslam devletinin üstünlüğünü kabul etmelerini beklemişlerdir. Ancak bu noktada, İslam dünyasında gayrimüslimlerin özel dini uygulamalarını veya ibadethanelerinin faaliyetlerini kısıtlamak için çok az önemli adım atılmıştır. Bu hoşgörülü tutum, Irak'ın Emevi valisi El-Haccac İbni Yusuf'un izlediği politikalara yön verdi. Haccac İbni Yusuf, 711 yılında savaş tecrübesi olan 17 yaşındaki akrabası Mir Muhammed Kasım'ı sindi fethetmek üzere gönderdi. Kasım, iki yıl süren acımasız bir savaşta bu görevi başardı, bu savaş sırasında ona karşı çıkanlar, kadın ve çocukların köleleştirilmesi ve şehirlerin yağmalanması da dahil olmak üzere ağır sonuçlarla karşılaştı. Ancak Kasım, otoritesine boyun eğenlerin güçlerini, servetlerini ve ailelerini korumalarına izin verdi. Daha sonra, kendi düşünce tarzına uygun olarak ve el açık emirleriyle, Kasım, Hindu ve Budist ibadethanelerinin kalmasına ve hatta yenilerinin inşa edilmesine, genellikle müdahale olmaksızın izin verdi. Brahmanabad anlaşması olarak bilinen bu düzenleme ile, Müslüman olmayan hiçbir sindinin dinini takip etmesi yasaklanmadı. Dahası, Budistlere ve Hindulara Yahudiler ve Hristiyanlarla aynı dimi statüsü verildi ve aynı şekilde cizye ödemeleri istendi. Zamanla bu vergi, ikinci sınıf vatandaşlığın bir işareti olarak görülmeye başlandı, ancak Kasım daha sonra Hinduları yüksek idari görevlere atayarak ve küçük Hindu şehirlerinin kendi kendilerini yönetmelerine izin vererek büyük bir beğeni kazandı. Aynı zamanda, Müslüman ve Brahman yöneticiler tarafından kuşatılan birçok Budist, yeni yöneticilerin dinine geçmiş olabilir, aynı şekilde alt kademedeki Hindular da geçmiş olabilir, çünkü İslam, kast sisteminin sunmadığı eşitlikçi bir statü sunuyordu. Mir Muhammed Kasım'ın Sindh valisi olarak halefleri her zaman onun kadar hoşgörülü olmasalar da, Sind dilini konuşmayı öğrendiler ve yerel geleneklere uyum sağladılar. Bu zengin, ancak kırılgan kültürel alışveriş ortamına, birçok Güney Asyalı'nın İslam'a geçmesinde önemli rol oynayan Müslüman Sufi misyonerler geldi. Giydikleri basit yün, suf, kıyafetlerden dolayı bu adı alan Sufiler, genellikle Müslüman olmayanlara açık kalpler ve açık zihinlerle yaklaştılar. Sindeki Sufiler, Sufi mezhepleri arasında en liberal düşünceli olanlardandı. Ortodoks Müslümanlar tarafından sıklıkla reddedilen uygulamalar aracılığıyla Tanrı ile birleşmeyi aradılar, bunlar arasında diğer inançların fikirlerine açıklık ve pirlerin, mistik Sufi azizleri, saygı gösterilmesi yer alıyordu. Sufiler, ilahi sevgi ve bilgelik arayışında özverili bir yaşam sürdüler, bu uygulama, bilgeleri yücelten Hinduizme ve Sufileri Bodhisattva yolunu izleyenler olarak gören Budistlere hitap ediyordu. 800 yılına gelindiğinde, Sufiler Sind'e de İslam'a yeni müritler kazanmaya başlamış ve bunların çoğu Abbasi Bağdat'ın İslam hukuku konusunda saygın yorumcular haline gelmişti. Sindi Müslüman tüccarlar ve bankacılar kısa süre sonra Suriye'nin büyük şehirlerinde görülmeye başlandı. Sindi'nin mükemmel doktorlar yetiştirme konusundaki ünü, ünlü Harun el-Raşid, 786 ila 809 yılları arasında hüküm sürmüştür, de dahil olmak üzere birçok Abbasi halifesinin tedavi edilmesine yol açtı. Dünya tarihi açısından daha da önemlisi, Sindi matematikçiler, Batı'da Arapça olarak bilinen Sanskritçe tabanlı Güney Asya sayı sisteminin yanı sıra Güney Asya'nın klasik çağında geliştirilen diğer ileri matematik bilgilerini Arap dünyasıyla paylaştılar. Sufi misyonerleri Güney Asya'ya yeni tarım kaynakları ve teknikleri yaymakla görevliydi. Avrupa'daki keşiş tarikatları gibi Sufi dini tarikatları da bilgi hazineleriydi. Doğu Roma topraklarının ve Pers'in Müslümanlar tarafından fethi sırasında Hidrolik teknikleri, su tasarrufu yöntemleri de dahil olmak üzere ve yüksek ticari değere sahip çeşitli tarım bitkilerinin yetiştirilmesini öğrendiler, bunlar bugün topluca İslami alet takımı olarak bilinmektedir. Bu yöntemler ve uygulamalar, Sindin daha kurak bölgeleri ve ormanlar veya diğer marjinal topraklar gibi zorlu ortamlara çok uygundu, tesadüfen, bu bölgeler Hinduizmin iyi yerleşmediği alt kıtanın bölgeleriydi. Bu durum, İslam'a geçişin orada neden bu kadar hızlı gerçekleştiğini açıklamaya yardımcı olabilir. Sufiler, bu toprakların sakinlerine yeni ve son derece karlı tarım biçimleri ve Hindu toplumunun kenarında kalan veya geleneksel olarak Hindu toplumuna daha az bağlı olanlara hitap eden eşitlikçi bir din sundular. Bu gelişmeler, bazı Müslümanların İslam'ın Sinde medeniyet getirdiğini övünerek söylemelerine yol açarken, bazı Hindular ise bunun tam tersi olduğunu, Sindin yeni Müslüman Arap krallıklarını eğitmeye ve medenileştirmeye yardımcı olduğunu, bunun da Hindistan'ın bilgisini Avrupa'ya taşımaya yardımcı olduğunu düşünüyorlar. Her ikisinin de muhtemelen haklı olduğunu söylemek yerinde olur. Bin yılına gelindiğinde Sind tamamen İslam dünyasına entegre olmuştu. Ancak bu dünyadaki yeri ve dünyanın kendisi, sonraki 10 yıllarda kökten değişti. O zamana kadar Abbasi İmparatorluğu'nun otoritesi o kadar büyük bir düşüşe geçmişti ki parçalanmaya başlamıştı. Yerel İslam hukukçuları ve siyasi filozoflar tarafından desteklenen eyalet valileri, tüm Müslüman topluluğunun üyelerinin tek bir doğru yönlendirilmiş siyasi yapı altında birleştiği, dünyevi bir halifelik fikrinden, peygamber ailesiyle olan bağlantısıyla değil, inancı korumada uyguladığı sultanlık, güç, ile meşrulaştırılan yerel bir yönetici, bir sultan tarafından yönetilme fikrine doğru yönelmeye başladılar. Sonraki 300 yıl boyunca, İslam'ın genişlemesi ve Moğol istilalarının baskısı altında, Ebu Hamed Muhammed İbni Muhammed Ey Gazali gibi filozoflar, Müslümanları, inancı savunduğu ve bir mümini tanrının kanunlarına karşı gelmeye çağırmadığı sürece herhangi bir hükümdarı desteklemeye çağırdılar. Bu kanunların ne olduğunu net bir şekilde tanımlamak için, Takittin Ahmet İbni Taymiye, ilk dört halife veya selefiye, öncüler, döneminde geçerli olduğuna inandıkları şekilde din ve devleti birleştiren bir şeriat yorumunu tercih etti. Müslüman ve gayrimüslim yaşam birbirinden tamamen ayrılana kadar, daha sonraki yasal teoriler veya gayrimüslim dini geleneklerle yapılan uzlaşmalar terk edilmeliydi. Selefi doktorine göre, Hristiyan fikirlerinin bir uyarlaması olarak görülen azizlere tapınma gibi uygulamalar, putperestliğin her türlü izi gibi ortadan kaldırılmalıydı. Müslümanlar daha önce dünyanın düşman kafirlerin yönettiği Darüle Harm (savaş yurdu) ve Müslümanların yönettiği Darüle İslam (barış yurdu veya İslam yurdu) olarak bilinen bölgeler olmak üzere ikiye ayrıldığını anlamışlardı. Birincisi, cihat, mücadele, yoluyla ikincisi haline gelebilirdi. Bu yeni yaklaşıma göre, İslam yurdu bile gerçek inanca öykünenlere karşı bir mücadele yeri olabilirdi. Selefilerin revize edilmiş Ortodoks görüşünden ayrılan herhangi bir Müslüman lider ve hatta ona itaat eden Müslümanlar bile kafir olarak kabul edilebilir, kutsal savaş şeklinde cihatın hedefi olabilir ve İslam'ın ilk yıllarındaki mürtedler gibi ölüm cezasına çarptırılabilirlerdi. Selefiliğin, Güney Asya'da Türkler tarafından kurulan yeni Müslüman sultanlıkların politikaları üzerinde önemli bir etkisi oldu. Türkler, daha önce fethedilmiş, çoğu zaman köleleştirilmiş ve İslam'a geçmiş ve asimile olmuş, bazen de yüksek rütbeli askerler olarak İslam'a katılmış bir Orta Asya halkıydı. Bunlardan biri olan Gazneli Mahmud, 997 bin 30 yılları arasında hüküm sürdü, Afganistan'dan Hindistan'ın kuzeyine periyodik olarak yıkıcı baskınlar düzenledi. Sindin Müslüman Arap hükümdarlarının aksine, Hinduları putperest olarak görüyordu, ancak seferlerini yönlendiren şeyin teolojik kaygılardan ziyade, Kuzeybatı Hindistan'ın zenginliğini ele geçirme amacı olması daha muhtemeldi. Bunlar arasında zengin Hindu tapınaklarının yağmalanması da vardı. Bu tür yağmalama, savaş zamanlarında rakiplerinin kraliyet tapınaklarını yağmalayan Hindu hükümdarları arasında bilinmeyen bir şey değildi. Ancak, Mahmud'un 30 yıla aşkın süren saldırıları o kadar kanlı ve kapsamlıydı ki, kendi parlak saray bilim insanı ve tarihçisi Muhammed İbni Ahmet Biruni, sultanın eylemlerinin Hindular arasında Müslümanlara karşı köklü bir yargı yarattığını düşündü. Hiç şüphe yok ki, Mahmud'un istilaları, Müslümanların elinden gelen travmanın Hindu hafızasını besledi ve bu durum günümüzde bile Hindu-Müslüman ilişkilerini etkiliyor. 1192'de Mahmud'un teğmenlerinden ve nihai haleflerinden biri olan Gurlu Muhammed, Müslüman akıncıların baş düşmanı olan Hindu Rajput Raja Pirit Biraj Çevhan'ı başkenti Lolkat'ın dışında mağlup etti. 1198'e gelindiğinde Türk savaşçıları burada kendi başkentlerini kurmuş ve buraya Delhi kalp, dolayısıyla başkent, adını vermişlerdi. Bu başkenti, Indus Vadisi'nin, Hindustan olarak adlandırdıkları, ve Ganj Ovası'nın büyük bir bölümünü fethetmek için üs olarak kullandılar. 1198'den 1240'a kadar, Türk klanları arasında sultanlığın kontrolü üzerindeki çatışma, dikkatlerinin büyük bir bölümünü meşgul etti. Bu rekabette kısa bir süre için kadın bir hükümdar olan Sultan Razia, yaklaşık 1236 ila 1240 yılları arasında hüküm sürdü, da yer aldı, ancak onun hayatı, birçok sultan gibi, Türk soyluları arasındaki ölümcül ve yaygın rekabetin bir parçası olarak kısa kesildi. İlk sultanlar ve sultanalar, fetih ve elitler arası rekabetle o kadar meşguldüler ki, Hinduların İslam'a geçmesini sağlamakla veya yerel halkla köprüler kurmaya çalışan, siyasetle ilgilenmeyen ve mistik yönelimli Sufi tarikatının üyelerine müdahale etmekle pek ilgilenmediler. İslami araçlar setinin yayılmasını durdurmak için hiçbir şey yapmadılar, çünkü tarımsal refah ve karlı ticaret yaratmanın ve böylece vergi gelirlerini artırmanın daha iyi bir yolu yoktu. 1258'de Moğolların İslam-Pers topraklarına yaptığı istila, Delhi Sultanlığını Orta Doğu bağlarından kopardı. Sultanlar, geleneksel olarak Bağdat'taki Abbasi halifesinin sağlığı için dua ederlerdi. İslam dünyasının birliği yanılsamasını koruma çabasıyla, halifenin Moğollar tarafından halefsiz öldürüldüğü bilindikten sonra bile bunu yapmaya devam ettiler. Başka bir Türk halkı olan Selçuklular, Moğol'ların Orta Doğu'nun geri kalanını fethetmesini durdurdu. Ancak Müslüman sanat, edebiyat, bilim ve hukukun merkezi olan Bağdat'ın Moğollar tarafından yıkılması, bu alanlardaki yüzyıllarca süren ilerlemeye son verdi. Moğol istilası ve ardından gelen çalkantılı dönem, birçok Müslüman entelektüeli Delhi Sultanlığı'na sığınmaya itti ve bu sayede sultanlığın kültürünü zenginleştirdiler. Daha sonraki Moğol istilaları Hatta Hint alt kıtasına yapılan seferler, 1221 ila 1327, hem Sünni hem de Şii Müslümanların dekkanın batı ve orta kesimlerine kaçmasına ve burada kendi zengin sultanlıklarını kurmalarına yol açtı. Sırasıyla Bahmanidler, Bijapur, Golkunda, Ahmednagar ve Berar yönetimleri, özellikle mimarlar olmak üzere, İranlı ve diğer yerinden edilmiş veya göç eden Müslümanlara ev sahipliği yaptı. 1367'de İspanyol bir Müslüman mimar, Bahmanidlerin Gülbarga'daki cami kebiri için model olarak Müslüman İspanya'daki Kurtuba'daki büyük camiyi kullandı. 1472'de inşa edilen Bidar'daki Mahmud Gavan Medresesi, İran'daki Kargid'deki medresenin tarzını izledi. Bijapur hükümdarı 2. Adil Şah'ın, 1580 ila 1627 yılları arasında hüküm sürmüştür. Türbesi ve camisinin Fars etkisindeki zarif simetrisi, tek mahalin tasarımını etkilemiş olabilir. Bununla birlikte, bu dekkan sultanlıkları arasındaki çatışmalar, güneylerindeki büyük Hindu Vijayanagar İmparatorluğunun varlığını sürdürmesine yardımcı olmuştur. Vijayanagar, Zafer şehri, 1336 yılında Hindu Sangama ailesinden Harihara ve Bukka adlı iki kardeş tarafından Müslümanların güneye doğru ilerleyişini durdurmak amacıyla kurulmuştur. Hükümdarları, Çanakya'nın mandala teorisinin kendi versiyonunu akıllıca kullanarak bu görevi 200 yıldan fazla bir süre boyunca oldukça başarılı bir şekilde yerine getirmişlerdir, yakın düşmanınızın daha uzak komşusu dostunuzdur. Vijayanagar, Bahmani sultanlarının kuzeydeki rakipleri olan Delhi'den ayrılan Gujarat ve Malwa sultanlarıyla ittifak kurmuştur. Bu Hindu-Müslüman ittifakı, Vijayanagar'ın başkentindeki Müslüman mahallesinde de yansımıştır. Bu mahalle, yaklaşık yarım milyon insanın yaşadığı şehrin Hindu mahalleleri kadar canlıydı. Portekizli ziyaretçi Domingos Paz 1521 ila 1522 yıllarında başkenti ziyaret ettiğinde, burayı dünyanın en iyi donanımlı şehri, Roma kadar büyük ve görülmeye değer güzellikte olarak nitelendirmiştir. Giderek zorlaşan bu koşullar altında Delhi Sultanlığını ayakta tutma yükü, Moğol istilasını püskürtmeyi başaran dünyadaki çok az hükümdardan biri olan Alauddin Kajji, 1296 ila 1316 yılları arasında hüküm sürdü, tarafından üstlenildi. Bu başarının üzerine, temel malların fiyatını düşürmeyi amaçlayan fiyat kontrolleriyle denemeler yaptı. Ayrıca, bireysel çiftçiyi toprak sahiplerinin istismarından kurtarmayı ve Hinduları vergi ödemeleri açısından Müslümanlarla eşit hale getirmeyi amaçlayan toprak değerlendirmelerinde değişiklikler getirdi. Bununla birlikte yeni genel vergi oranları çok yüksekti ve geçerli ortodoksluktan Müslüman hukuku, Müslümanlar ve gayrimüslimler için ayrı vergi politikaları öngörüyordu. O kadar uzaklaşmıştı ki geleneksel Müslüman bilgin elit veya din adamları olan ulemanın işbirliğiyle suikasta kurban gitti. Yine de bu politikalar amaçları bakımından o kadar pragmatikti ki daha sonra 14. yüzyılın ilk yarısında Muhammed İbni Tuuluk 1324 ila 1351 yılları arasında hüküm sürdü, tarafından da sürdürüldü. 1333 yılında, Tanca'dan bilgili bir Müslüman olan Ebu Abdullah İbni Battuta, daha geniş İslam dünyası hakkında bilgi edinme arayışındayken, Delhi Sultanı Muhammed İbni Tuğluk'un, sarayını yetenekleri ve becerileriyle zenginleştirmek için gelen tüm Müslümanlara zenginlik ve yüksek mevkiler bahşedeceğine dair bir söz verdiğini duydu. İbni Battuta, Delhi veya Sultan hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Bununla birlikte, maceracı ruhu ve kazançlı bir iş bulma arzusu onu Delhi'ye götürdü ve burada Sultan onu hayal bile edemeyeceği bir maaşla başkadı olarak atadı. Varışında, şehrin muhteşem surları, merkez camisi ve kamu hizmetleriyle büyülenmişti, bunların hepsi birlikte, onun inancına göre Hindistan'ın ve hatta doğudaki tüm İslam topraklarının en büyük şehrini oluşturuyordu. Ancak İbni Battuta, Müslümanların Hindistan'ın en az bir kısmını yaklaşık 600 yıldır yönetmiş ve alt kıtanın kuzey kesimini siyasi olarak domine etmiş olmalarına rağmen, ülkede hala küçük bir azınlık olduklarını görünce şaşırdı. Çoğu, kuzeyde Müslüman yönetimine sık sık isyan eden ve racaları hala güneyin büyük bir bölümünü kontrol eden Hindu nüfusunun arasında yerleşim adalarında yaşıyordu. Dahası, İslam inancının ve siyasi uygulamanın çeşitliliği onu şok etti. Esrarengiz Muhammed bin Tuğluk, Ortodoks İslam kurumlarını destekliyor ve askeri fetihler yoluyla bunların etki alanını genişletiyordu. Ancak fetihlerinin yeni topraklarını sürdürülebilir bir bütün haline getirmeye o kadar kararlıydı ki, sadece yönetiminde Hinduları istihdam etmekle kalmadı, aynı zamanda bazı Müslümanların putperestlik olarak gördüğü uygulamalarını o kadar destekledi ki, Hindistan'ın Hindu yönetimi altına girdiğini iddia ettiler. İbni Battuta, Maldivler olarak bilinen adalarda yargıç olarak çalışırken, mahkemesindeki kadınların neredeyse çıplak olmalarına şaşırmıştı. Öte yandan, İbni Battuta, Hint alt kıtasının güney kıyısındaki Malabar'ın Müslüman yöneticilerinin, Hindu tebalarını diri diri kazığa geçirerek acımasız cezaları yasaklayan İslam hukukunu ihlal ettiklerini düşünüyordu. Güney Asya'daki koşullar, İbn Battuta'yı bu çeşitlilik karşısında iyi bir Müslümanın ne yapması gerektiği ve İslam hukukunun buna uyum sağlamak için ne kadar esnetilmesi gerektiği sorusunu sormaya zorladı. Güney Asya'da, Ortodoks bir Müslüman yaşam tarzını sürdürmenin gereklilikleri ile Güney Asya'nın çok kültürlü kültürel ve siyasi ortamının gerçeklerine uyum sağlamanın gerekliliği arasında bir orta yol bulmakta zorlanan ne ilk ne de son dindar Müslümandı. Muhammed İbni Tuğluk, din ve devletin daha yakın bir şekilde özdeşleştirilmesiyle ilgili ortaya çıkan Selefi fikirleri ve İslam dünyasının mevcut durumunda, inananlardan tanrının kanunlarını çiğnemeleri istenmediği sürece, sultanın gerekirse keyfi hüküm sürebileceği inancını zekice birleştirerek sultanlığını güçlendirmeye çalıştı. Esasen, inancın savunucusu rolünde ortodoksluğa sıkı sıkıya bağlı kalmaya çalışırken, Güney Asya'daki İslam devletini güçlendirmek için Müslümanlar ve gayrimüslimler arasındaki ilişkiler konusunda kabul görmüş İslam hukukunu esnetmeye çalıştı, Zira bu bölgedeki büyük gayrimüslim çoğunluk, İslam yurdu ve savaş yurdu gibi kavramları pratik olmaktan çıkarıyordu. Muhammed İbni Tuğluk'un yaklaşımına bir örnek, İbni Battuta'nın, tüm Selefiler gibi sultanın da Sufilere karşı nasıl olumsuz bir tutum sergilediğine dair anlatımında bulunabilir. Ancak bu olumsuz tutum, Sufilerin alışılmadık uygulamalarından ziyade, devletten uzak durmalarından kaynaklanıyordu. Zira Sufiler siyasete karışırken manevi değerleri korumanın imkansız olduğunu düşünüyorlardı. Sultan bu argümanın inceliklerini anlamadı ve Sufilerin tutumunu sadakatsizlik olarak değerlendirdi. İbn Battuta, bir Sufinin, İbn Battuta'nın bir arkadaşı, Sultanın mahkemede hazır bulunmasını talep ettiği için onu zalim olarak nitelendirmesi ve bu suçlamadan vazgeçmemesi üzerine Sultanın onu idam ettirdiğini kaydetti. Ortodoks ulema sultanın bu hareketini alkışladı, ancak sultan yeni vergiler koyup Brahmanların ödediği cizyeyi kaldırdığında memnun kalmadılar. Ulema, ne yeni gelir kaynaklarının ne de cizyeden muafiyetin Kur'an tarafından onaylanmadığını savundu. Bunun üzerine sultan, yeni vergilerin devleti zenginleştirdiğini ve cizyenin kaldırılmasının siyasi birliği güçlendirdiğini kabul etmeye yanaşmadıkları için ulemayı siyasi otoritelerinden mahrum etti. Bunun sonucunda Müslümanlar için ekonomik istikrar ve güvenlik sağlandı ve böylece Sultan Müslüman bir hükümdar olarak görevlerini yerine getirmiş oldu. Sultanın Türk, Afgan ve Fars saray mensuplarının çoğu, ulema ile birlikte onun politikalarına karşı çıktığında, Muhammed bin Tuğluk, liyakat sahibi memurlara Jagir, tarım arazisi, tahsis edildiği ve bu arazilerin gelirlerini kendi geçimlerini sağlamak için kullandıkları c sistemini sona erdirmeye çalışarak onların güç tabanına saldırdı. İbn-i Battuta'nın lüks yaşam tarzı, ortalama geliri ayda 5 dinar kadar düşük olabilecek iki buçuk köy Hindu ailesinin gelirinden elde edilen 5000 gümüş dinarlık bir maaşla mümkün olmuştu. Sultanın görüşüne göre, bu sistem sadece adaletsiz ve hükümeti gelirden mahrum bırakmakla kalmıyor, aynı zamanda devleti de tehdit ediyordu, Jagirler'in sahiplerinin ölümünden sonra sultana geri dönmesi gerekiyordu, ancak kalıtsal hale gelmişti ve Jagördar'lara herhangi bir rejimi devirmek için kullanabilecekleri kaynaklar sağlıyordu. Yeni Müslüman siyaset yaklaşımının İslam'ın kurtuluşu olabileceğine inanan Muhammed bin Tuğluk, ateşli bir emperyalist oldu. Saltanatı boyunca her yöne fetih savaşları başlattı. Orta Asya'daki agresif yayılmacı politikalarını açıklamak için İbn Battuta'yı elçi olarak Çin'e gönderdi. Sultanın seferleri her zaman başarılı olmadı ve İbn Battuta'nın görevi fırtınalar ve diğer seyahat kazaları nedeniyle engellendi, ancak Muhammed bin Tuğluk döneminde sultanlığın sınırları en geniş noktasına ulaştı. Dekkan'da ele geçirdiği toprakları daha iyi yönetmek için sultan, başkentini 700 mil güneye, Doğlataba'da taşıdı. Bu hareket, özellikle saraydaki büyük ölçüde yabancı kökenli soyluları öfkelendirdi, onlar Delhi'nin zevklerini savaşın harap ettiği dekkanın zorluklarına tercih ediyorlardı. Sultanın Moğol istilasının sürekli tehdidiyle başa çıkmak için kuzeye dönmesi gerektiğinden, güneye taşınma uzun vadede sürdürülebilir olmadı. Ancak, bu yeni toprakların ilhakı ve saray mensuplarının bencil davranışları, Muhammed bin Tuğluk'un sultanlığın devamlılığının gayrimüslimleri İslam devletinin yörüngesine çekmeye bağlı olduğu görüşünü güçlendirdi. Hindu isyancılar ve racalarla uğraşırken sert cezalar verdi ve onlara din değiştirme veya ölüm seçeneği sundu, ancak Brahmanlardan cizye yükümlülüğünü kaldırması da gösterdiği gibi, rejimini destekleyen Hindu ve Budistlere karşı cömert davranmaya hazırdı. Ayrıca keşişler için dinlenme evleri inşa etti, Hindu festivallerini kutladı ve ineye tapınma için bir tapınak inşa edilmesine izin verdi. Bu eylemler, başkentin Doğulataba'da taşınmasıyla birlikte Müslümanlardan önemli bir muhalefet ve hatta silahlı isyanlarla karşılaştı ancak Hindulardan değil Hindular onu yabancı bir hükümdar olarak değil, yerli bir hükümdar olarak görmeye başladılar. Muhammed bin Tuğluk'un politikaları ölümünden sonra devam etmedi. Kuzeni ve halefi Sultan Firuz Tuğluk, 1351'den 1388'e kadar dindar ve mütevazı bir hükümdar olarak sultanlığı yeniden Ortodoksluğa yönlendirdi. Dini işler açısından Firuz Tuğluk, sarayda ulemanın etkisini yeniden tesis ederken, Sufi mistiklerine siyasete karışmaktan muaf olma sözü vererek onların desteğini kazandı. Medreseler, dini okullar ve hastaneler inşa etmek gibi geleneksel kamu işleriyle uğraştı. Ayrıca hem Müslümanlar hem de gayrimüslimler üzerindeki vergileri kaldırdı ve Kur'an tarafından onaylanan ayrıcalıkları geri verdi. Uygulamada bu, Hinduların hala dini olarak kabul edildiği, Dolayısıyla mallarının ve canlarının güvende olduğu ve mevcut gayrimüslim ibadet yerlerinin bu nedenle rahatsız edilmemesi gerektiği anlamına geliyordu, ancak aynı zamanda tüm hindular üzerindeki cizyenin yeniden getirilmesi ve yeni tapınakların inşasını yasaklayan katı kuralların yeniden uygulanması anlamına da geliyordu. Anılarında belirttiği gibi, dindarlığı, Peygamberin kanununa aykırı olarak şehirde ve çevresinde yeni put tapınakları kuran gayrimüslimlere en ağır cezanın verilmesini gerektiriyordu. İlahi rehberlik altında bu yapıları yıktım ve başkalarını sapkınlığa sürükleyen küfür önderlerini öldürdüm, alt sınıftan olanları da bu suistimal tamamen ortadan kalkana kadar kırbaç ve cezalandırmaya tabi tuttum. Aynı pasajda binlerce Hindu ve bazı Müslümanın uzun süredir hoşgörüyle karşılanan açık hava dua toplantısını öğrendikten sonra şahsen oraya gittim ve bu insanların önderlerinin ve bu iğrençliğin destekleyicilerinin öldürülmesini emrettim diye anlatmaya devam etti. Dahası, Türk soylularının desteğini yeniden kazanmak için Sultan Firuz Tuğluk, hükümetin üst kademelerinde Hinduları istihdam etmeyi bıraktı ve imparatorluğunun büyük bir bölümünü Cegördar sistemini yeniden kurarak Müslüman sivil ve askeri memurlar arasında dağıttı, bunun kaçınılmaz sonuçları ise gelir kaybı ve soyluların alternatif güç merkezleri kurma fırsatlarının artması oldu. Firuz Tuğluk'un nispeten sakin saltanatı, Muhammed İbni Tuğluk'un sultanlığı yeniden tasarlama girişiminin yarattığı kargaşadan bir rahatlama sağlamış olabilir. Ancak sultanlık, Timur, Avrupa'da Timur Link veya Tamerlane olarak bilinir, önderliğindeki Orta Asya'dan gelen yeni bir Türkçe konuşan istilacı dalgasına karşı koyacak istikrardan ve kaynaklardan yoksundu. Timur, Avrupa'da çok korkulan bir Avrasya fatihiydi. 1336 yılında o zamanlar Persler tarafından Babüristan, Moğollar diyarı ve Türkler ile Moğolların kendileri tarafından Çatagay Hanlı olarak bilinen Orta Asya'nın bir bölümünün merkezinde yer alan Semerkant yakınlarında doğdu. Dünyanın bu bölgesinde yerel etnik gruplar serbestçe karışıyordu. Timur'un klanı aslen Moğol'du, ancak Türklerin dilini ve kültürünü benimsemişti. Zamanla Timur, kendisini Büyük Moğol fatih Cengiz Han'ın, çoğu zaman Cengiz olarak yazılır, varisi olarak görmeye başladı. 1398'de, ordusu Delhi'ye saldırmaya hazırlanırken, Timura kampında bulunan 100 bin savaş esirinin güvenlik riski oluşturduğu bildirildi. Otobiyografisinde, konuyu ahlak ve pratik politika açısından uzun uzun düşündükten sonra, bu putperestleri ve İslam düşmanlarını serbest bırakmanın savaş kurallarına tamamen aykırı olacağı sonucuna vardığını, bu nedenle hepsini kılıç yemi haline getirmekten başka çare kalmadığını yazdı, ve bunu yapmayan herkesin idam edilmesini ve mallarının ihbarcıya verilmesini emretti. Bu emir İslam'ın savunucuları tarafından öğrenildiğinde, kılıçlarını çektiler ve esirlerini öldürdüler. Timur'un kuvvetleri şehri kolayca ele geçirdi, ancak daha sonra Türk askerleri tarafından, kendi emri olmaksızın, şehir yağmalandı. Üç gün süren yağma ve binlerce şehir sakininin öldürülmesinin ardından Timur, Başkenti Semerkant'ta yeni bir cami inşa etmek için yüzlerce zanaatkarı ve ustayı yanına aldı. Timur, Delhi'yi kendi yerine yönetmesi için vasalı Hızır Han'ı atadı. Timur'un 1405'te ölümünden sonra Hızır Han Delhi sultanlığını yeniden kurdu ve kendisini hükümdar ilan etti. Ancak 10 yıldan kısa bir süre sonra Türklerin yönetimi 250 yıldan fazla bir süredir Delhi'de ilk Türk olmayan sultanlığı kuran Afganların yönetimine geçti. Bununla birlikte, Lodi Hanedanı olarak bilinen yeni Afgan hükümdarları, kısa süre sonra siyasi yenilik eksikliği, sürekli iç çekişmeler, Hindu hoşnutsuzluğu ve kendi soylularının önderliğinde eyaletlerin ayrılması gibi daha önce Türk sultanlığını zayıflatan faktörlerin kurbanı oldular. Sonuç olarak, yetenekli bir askeri lider olan Delhi'nin son sultanı İbrahim Lodi, 1517 ila 1526 yılları arasında hüküm sürdü, ordusunun 1526'da Timur'un soyundan gelenlerin gelişiyle ortaya çıkan zorluğa karşı hazır olmasını sağlamak için her türlü önlemi aldı. Timur'un ölümü, torunu Zahir Uddin Muhammed Babür, Babür, Kaplan anlamına gelir, de dahil olmak üzere akrabaları arasında toprakları üzerindeki kontrol için bir mücadeleyi başlattı. Timur'un torunları kendilerine Çetai veya Timuridler dese de, Avrupalılar Farsça'da Moğol anlamına gelen kelimeyi "Mughal" takip ederek onlara Babürler demeye başladılar. Babür'ün hanedan soyu hangi isim altında olursa olsun, Timur gibi Orta Asya'yı yönetmeye mahkum değildi ancak Güney Asya üzerindeki etkisi Timur'unkinden çok daha büyük ve uzun süreli olacaktı. 1497 ile 1502 yılları arasında Babür Babüristan'ın başkenti Semerkant'ı ele geçirdi ve daha sonra aile rakipleri ve diğer imparatorluk kurucularına kaptırdı. Daha sonra Afganistan'ın Kabil kentine kaçtı ve buradan atalarının topraklarını geri almak için yaptığı birçok girişimde başarısız oldu. Daha sonra bu hayal kırıklığı için Tanrı'ya şükretti, çünkü bu durum nihayetinde dikkatini Hindistan'a yöneltti. Timur'un kayıp mirasını geri kazanma çabası, kısmen siyasi esnekliği sayesinde gerçeğe dönüştü. Nominal olarak Sünni Müslüman olmasına rağmen, Babür ordusunu büyütmeye o kadar odaklanmıştı ki, Şii Safevi hükümdarı Pers'in vasalı gibi davrandı. Safevi hükümdarı, Babür'ü Orta Asya'da Şii davasını ilerletmek ve Anadolu'da Sünni Osmanlı Türklerine karşı savaşmak için kullanmayı umuyordu. Babür daha sonra Osmanlılara, askeri yardım karşılığında onlara saldırmayacağına dair ustaca bir söz verdi. Aldığı yardım, savaş alanının en yeni icatları olan çakmaklı tüfek ve dökme topların yanı sıra, askerlerini bunları kullanmak üzere eğitecek eğitmenlerden oluşuyordu. Safevi ve Osmanlı yardımıyla, Babürler kısa süre sonra bu iki güce katılarak, savaşçı odaklı yayılmacı ve hem askeri hem de bürokratik olarak verimli erken modern devletlerden oluşan bir üçlü oluşturdu. Bu devletler, Babür'ün de yapacağı gibi, ele geçirmek istedikleri toprakları fethetmek için bu tür silahları kullanmadaki ortak yetenekleri nedeniyle günümüzde genellikle Barut İmparatorlukları olarak adlandırılmaktadır. Babür, Kabil'de tamamen yerleştikten sonra, şehirdeki Afganlardan, Birçok yurttaşının kendi sultanları İbrahim Lodi'ye karşı isyan halinde olduğunu ve Kabil ile Delhi arasında yer alan, zengin ve sulak bir bölge olan Pencap'ta yaşayan Afganların, ülkeye yapılacak bir işgalde onu destekleyeceğini öğrendi. Arjuna'nın akrabası düşmanlarıyla karşılaştığı ve Türklerin 1192'de Delia'yı İslam için ele geçirdiği yerlere yakın, Panipat köyü yakınlarındaki bir alanda, İbrahim Lodi, Babür'ün yaklaşık 20 bin kişilik ordusuna karşı 100 bin kişilik bir ordu getirdi, ancak Babürlerin yeni silahlara sahip olduklarını ve bunları savunma duvarı oluşturmak için çekilen arabaların arasına yerleştirmeyi öğrendiklerini bilmiyordu. Bu duvarın kanatları, bu duvara saldırarak zayıflayan herhangi bir düşmanı kuşatmaya hazır, dünyayı fetheden Moğol tarzı süvari birlikleri tarafından savunuluyordu. 21 Nisan 1556'da sultanın ordusu ilerledi ve top ve tüfeklerin ölümcül ateşine maruz kalarak dağıldı. Geriye kalanları ise Babür süvarileri yok etti. Babür'ün Panipat'taki kesin zaferinden sonra, Özbekler, Türkler ve Afganlardan oluşan karma bir güç olan Babür ordusu, batıda Pencapı doğuda Bengal ile birleştirmek için Ganj Ovası'ndan aşağı doğru ilerledi. Babür 47 yaşında öldüğünde, çok daha fazlasını fethetmeye hazırlanıyorlardı. Oğlu Hümayun, 1530'da babasının tahtına, 3 küçük kardeşinin büyük imparatorluklarını küçük ortaklar olarak yönetmekle yetinecekleri yanılgısıyla çıktı. Kardeşleri sadece ona karşı isyan etmekte kalmadılar, aynı zamanda yenildikten ve affedildikten sonra tekrar isyan ettiler. Bu ihanetler Hümayun'un konumunu o kadar zayıflattı ki, 1540'ta Afganistan'a kaçmak zorunda kaldı. Orada, babası gibi, hala Osmanlılara karşı müttefik arayan İran'daki Safevilere yöneldi ve Safeviler ona Hindistan'ı yeniden fethetmek için gerekli kaynakları sağladı. Hümayun kaçmak zorunda kalmasaydı ve bunun yerine Lodi Sultanlığı'nın politikalarını izleme lüksüne sahip olsaydı, Babür İmparatorluğu'nun saltanatı Türk ve Afgan Seleflerinden pek farklı olmayabilirdi. Ancak Hümiyü'nün yokluğunda, Afgan olan Şerşahsur, Sur, Pencap ve Ganj Ovası'nda iktidarı ele geçirdi ve daha sonraki Babürlerin Güney Asya'da çok daha sağlam bir temel edinmek için kullandığı bir olaylar zincirini başlattı. Şerşah Sur, Babür'ün ordusunda bir komutan olup, Hümiyü'nün kardeşleriyle olan çatışmasının sağladığı fırsatı kullanarak, Bihar ve Bengal'in zengin doğu eyaletlerini sistematik bir şekilde fethetti, Hümüyün'ü sürgüne gönderdi ve kısa ömürlü bir hanedanlık kurdu, 1540 ila 1555. Muhammed bin Tuğluk'un tarzında, Şer Şahsur, tüm tebaasının desteğine layık bir devlet kurmak için çalıştı. Köylüleri soyluların suistimalinden koruyan yenilikçi vergi politikaları uyguladı, Hint alt kıtasının kuzeybatısını güneydoğudaki Bengale bağlayan büyük ana yolu başlattı ve Hindistan, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Mauritius ve Seychelles'lerin para birimi olan modern rupinin öncüsü olan standartlaştırılmış gümüş bir para birimi olan rupiyayı bastırdı. Muhammed bin Tuğluk gibi, Şer Şahsur'da rakip Hindu yöneticilere karşı cihat yürüttü, ancak kendi Hindu tebaasına karşı hoşgörü politikası izledi. Bununla birlikte, Türk Selefi'nden farklı olarak, Şer Şahsur'un eylemleri artık hem Müslüman hem de Hindu toplumunun taban düzeyindeki gelişmelerle son derece uyumluydu. Güney Asya inanç sistemleri, özellikle Müslüman rejimler, gayrimüslim inançları ve halkları dışlamayı gerektiren Ortodoks İslam hukuku yorumları yoluyla meşruiyet ararken, Müslüman kültürel, siyasi ve sosyal etkisini kabullenmekte veya özümsemekte zorlandılar. İslam'ın gelişi böylece hem Hindu geleneklerine bir meydan okuma hem de yabancı halkları yerelleştirme ve eski ve yeni fikirleri sentezleme kapasitesinin ciddi bir sınavı oldu. Aynı zamanda, Güney Asya'daki deneyimleri Müslümanları temel siyaset ve inanç kalıplarını yeniden gözden geçirmeye zorladı. Bu Hindu-Müslüman karşılaşması, her iki inançta da ritüel ibadetten ziyade Tanrı ile birleşme arzusunun derinleşmesine yol açtı ve takipçilerinin Güneydoğu Asya ve Güney Çin'e taşıdığı bir Güney Asya İslamının ortaya çıkmasına neden oldu, tıpkı bölgenin geçmişteki imparatorluk kurucularının, tüccarlarının ve gezginlerinin daha önce Budizm ve Hinduizm'i alt kıtadan dışarıya yaymalarına yardımcı oldukları gibi. İbni Battuta zamanından beri, Sufi mistikleri, Ortodoks ulemanın düşmanlığıyla, Tanrı ile birleşme arayışlarında Hindulara karşı ekümenik veya kapsayıcı bir yaklaşım benimsemekten caydırılmamışlardır. 14. yüzyılda, Güney Asya'nın en büyük çişti Sufi şairlerinden biri olan Emir Hüsey, 1253 ila 1325, şöyle yazmıştır, Ey Hinduların putperestliğini alay eden, ondan ibadetin nasıl yapıldığını da öğren ve, Hindular bizim inandığımız dine inanmasalar da, birçok konuda hem onlar hem de biz aynı şeye inanıyoruz. Çişti Tarikatı, Hint alt kıtasının büyük bir bölümünde dini düşünceyi etkisi altına alan ibadetin dindarlık yönünün gelişimine ortak oldu. Hindu bir münzevi ve sosyal reformcu olan Çeytanya Mahaprapu, Bengal'de coşkulu şarkı ve dans yoluyla Krishna'ya tapınmayı teşvik ederek, 16. yüzyılın başlarında Bakti'yi, Hindu dindarlı, büyük zirvelere taşıdı. 15. yüzyılın başlarından 16. yüzyılın ortalarına kadar, Hint alt kıtasının kuzeybatısında bir dini lider olan Guru Nanak, 1469 ila 1539, Tanrı'dan Hindu ve Müslümanları bir araya getirmesi yönünde bir vahiy aldı. Onun ve hemen ardıllarının öğretileri, Sihizm adı verilen eşitlikçi bir inancın ortaya çıkmasına yol açtı. Bu hareketler, ister Allah ister Brahman olsun, evrenin ilahi özüyle birleşmenin veya bağlantı kurmanın saf sevincini vurguluyordu. Ortak amaçları, hem Müslümanlar hem de Hindular tarafından kendilerinden biri olarak kabul edilen, 15. yüzyılda yaşamış mütevazı bir dokumacı olan kabirin şiirleriyle aydınlatılıyordu. Şiirleri, Apanişadlar ve Budist düşüncede ortak olan kaygıları, Nilüfer'in bin yaprağına oturun ve bakışlarınızı sonsuz güzelliğe çevirin ve Sufilerin Tanrı ile birleşme arzusunu, sevgilinin görüntüsünü kalbinize getirin, yansıtıyordu. Kabir ve en önemli öğrencisi Dadu, hem Hindu hem de Müslüman dini formalizmi reddederken, her iki inancı da benimsediler. Dadu'nun yazdığı gibi, ben ne Hindu ne de Müslümanım. Merhametli Tanrı'yı seviyorum. Bu dindarlık odaklı hareketlerin mensupları, Müslüman fetihleri ve misyonerlik çabaları karşısında Hindu inancını ve gururunu yeniden canlandırdılar, öte yandan Müslümanların Tanrı'nın birliğine yaptığı vurgu, Hinduizm içinde tek Tanrıcı ilimleri teşvik etmiş olabilir. İslam ve Sihizm, Hinduizm'den ve birbirlerinden açıkça farklı inançlar olarak kaldılar. Ancak her ikisi de kast sisteminin bazı yönlerini de içeren Hindu kültürü ve toplumunun bazı yönlerini benimsediler. Hindu, Budist ve Müslüman dinleri arasındaki en kapsamlı uzlaşma Güneydoğu Asya'da gerçekleşti. Sind ve komşu Gujarat'taki uzun mesafeli tüccarlar arasından İslam'a geçen Sufiler, Java ve Sumatra adalarına etkili misyonerler olarak hizmet ettiler, bu adaların halkı, Hindu ve Budist inançlarını özümsemelerinde olduğu gibi, kendi uyum şartları çerçevesinde de olsa, tüccar ortaklarıyla kültürel bağlar kurmaya istekliydi. İslam'a geçtikten sonra, kadınların toplumlarında aktif rol oynamasına izin veren yasalarını sürdürdüler, Mahabharata ve Ramayana'nın tiyatro versiyonları ise İslami bir görünümle, genellikle Hindu prens rollerinde Müslüman sultanlar eşliğinde sahnelendi. Bu uzlaşmacı döneme uygun olarak, Şer Şahsur ve ondan sonra gelen Deli Sultanlığının Afgan hükümdarları, belki de kendilerinden öncekilerden daha fazla dini çeşitliliğe hoşgörülüydüler. Bununla birlikte, Afgan hanedanları ne yeterince kapsayıcı ne de yeterince ortodoks oldukları için kuzeyde İslami yönetimi yeniden canlandıramadılar. Hiçbiri, Hümüyü'nün 1555'teki başarılı dönüşüne kapı açan geleneksel iç çatışmaların üstesinden gelemedi. Yine de, Hümüyü'nün yokluğunun 15 yılı boyunca, Sufiler ve Şerşah Sur ile Afgan halefleri tarafından izlenen kapsayıcılık, bir Hindu yetkilisi olan Hemu başkomutan olmalarına yetecek kadar oldu. Hümüyü'nün 1556'daki ölümünden sonra, Hemu Chandra, Afganları, Deli'nin ele geçirilmesi de dahil olmak üzere Babürlere karşı öyle büyük zaferlere götürdü ki, bir zamanlar güçlü Hindu hükümdarlarının taşıdığı kraliyet unvanı olan Samrat Vikramaditya, Güneş Kadar Cesur İmparator unvanını aldı. Ancak Hemu Chandra, Afgan destekçilerine gösterdiği saygı ve Delhi'nin işgalinden elde edilen ganimetleri cömertçe dağıtması sayesinde onların sadakatini korudu. 1526 sonbaharının sonlarında Ordusunun bir kanadına Hindu bir komutan, diğer kanadına ise Müslüman bir Afgan komutanlık ederek Panipat'a doğru yürüdü. Humayun'un 13 yaşındaki oğlu Akbar adına orada toplanan Babür ordusunun kalan kısmıyla çatışmaya girmeye can atıyorlardı. Bu savaş alanı bir kez daha çok önemli bir dönüm noktası oldu ve Hindu-Müslüman uzlaşmasının kırılgan seyrinin, devam etmesi halinde, bir Hindu mu yoksa bir Müslüman tarafından mı yönetileceğini belirledi. Tek bir okun uçuşuyla belirlenen sonuç, dünya tarihinin en büyük imparatorluklarından birinin yükselişini kolaylaştıracaktı. Bölüm 5. Büyük Babürler, 1556 ila 1757. 5 Kasım 1556'da, yüzlerce savaş filinden birinin üzerinde ordusuna önderlik eden imparator Hemu Chandra Vikramaditya, sayıca çok üstün olan rakip Babür güçlerine karşı iyi bir ilerleme kaydediyordu. Zaferin eşiğindeyken, Babür ordusunun en eski ve en mükemmel silahı olan yaylı okla vuruldu. Bir okey gözüne saplandı ve ucu başının arkasından çıktı. Cesedi, askerlerinin şaşkınlığına yol açarak binek hayvanından düştü, askerler, ölü hükümdarların kötü maaş ödeyen kişiler olduğunu bilerek savaş alanından kaçtılar. Babürlü yetenekli bir general ve merhum Babür İmparatoru Hümüyü'nün 13 yaşındaki oğlu Celaleddin Muhammed Akbar'ın naibi olan bey Remhan, hem onun Hemun'un cesedini zafer kazanan Babür kampına getirtti. Hümüyü'nün varisine, düşmüş Hindu liderin başını kesmesini emretti, böylece Akbar Tanrı'nın savaşçısı anlamına gelen gazi unvanını alabilecekti. Akbar, koruyucusuna Hemu hayatta olsaydı bunu yapabileceğini, ancak ölü bir adamı parçalamanın hiçbir itibar kazandırmayacağını söyleyerek teklifi reddetti. Bunun üzerine Bey Remhan, Akbara Hemunun bedenini kılıcıyla parçalamasını emretti ve ardından kendisi de Hemunun başını kesti. Sonraki 4 yıl içinde Akbar ile Bey Remhan arasındaki ilişkiler bozuldu ve hatta Akbar’ın ailesinin üyeleri, Babür'ün varisi olarak kendi gözde isimlerini geçirmek için onu öldürmeye teşebbüs ettiler. Bey Remhan sonunda Akbar'ın otoritesine karşı başarısız bir isyan başlattı ve Mekke'ye haç yolculuğuna çıktığına dair geleneksel, ancak zayıf bir bahaneyle sürgüne gönderildi. Hem saray siyasetinden uzaklaşmak hem de ordusundaki sadakatsiz unsurları meşgul tutmak amacıyla, artık padişah veya imparator olarak yerleşmiş olan Akbar, Hemu ve Afganlara kaptırılan eyaletleri geri almak ve böylece imparatorluğuna daha fazla istikrar sağlamak için Babürlerin gelir tabanını genişletmek üzere 8 yıllık bir savaşa girişti. Bu hedeflere, Akbar'ın mutlak bir cesaret, parlak bir komutanlık ve duruma göre diplomasi veya şiddet yoluyla hem müttefiklerin hem de düşmanların saygısını kazanma yeteneği sergilediği savaşlar aracılığıyla ulaşıldı. Otoritesine karşı gelen Hindu Rajputlara karşı cihat başlatmaktan çekinmedi, ancak onları yönetimine dahil ederek müttefik olarak kazandı ve ilk ve en sevdiği eşi olarak bir Rajput prensesi alarak onlarla bağ kurdu. Görece genç yaşına rağmen, Akbar İmparatorluğunun yönetimini yönlendirecek önemli bir yaşam tecrübesine sahipti. Babası, Akbar'ın amcalarının eylemleri nedeniyle Hindistan'dan kaçarken Sint'e doğmuştu, bu, nefret edeceği aile içi savaşın ilk örneğiydi. Babasının Perslerle kurduğu ittifak, onu Pers kültürünün ihtişamıyla tanıştırdı ve Akbar'da İslam Perslerinin Şii düşüncesine saygı uyandırdı, bu da çoğu Müslüman sarayında bulunan Sünni Ortodoksluğunun ötesinde kendi felsefi ve manevi ufuklarını genişletmesine yardımcı oldu. Ayrıca, Şerşah Surun verimli ve yenilikçi yönetim deneylerinden de etkilenmişti. En önemlisi, Babür Hanedanı'nın çok etnikli kökenleri ve Orta Asya'daki Babür politikasının kapsayıcılığı, Güney Asya nüfusunun muazzam çeşitliliğiyle etkileşim kurarken onu siyasi ve kültürel uzlaşmaya yatkın hale getirdi. Bu olası şekillendirici etkilerin gücü ne olursa olsun, 1560'ların ortalarından itibaren Akbar, sadece çeşitli tebaasının Babür yönetimine rızasını kazanmayı değil, Aynı zamanda çıkarlarını bu yönetimle özdeşleştirmeyi de amaçladı. Akbar, tebaasını modern devletlere daha çok benzeyen şekillerde birleştirmeye çalıştı ve bu konuda birçok modern devletin daha sonra başaramadığı bir başarı düzeyine ulaştı. Akbar'ın geniş tabanlı desteğe layık, kapsayıcı bir devlet yaratma çabası, bürokrasi ve ordunun reformuyla başladı. Mümkün olduğunca, hem Babür ordusunda hem de idari hizmette görevli memurlara, İbn Battuta döneminde olduğu gibi faaliyetlerini finanse etmek için doğrudan köylü toprakları tahsis edilmek yerine, genel toprak gelirinden maaş karşılığı ödeme yapıldı. Akbar, her yönetici ve yüksek rütbeli askeri subaya, devlet hizmeti için belirli sayıda askeri desteklemenin normal maliyetine denk gelen bir mansab, rütbe, atanmasını emretti. Bu sayı 500 kişiden, yerel komutan, 5000 kişiye, vilayet valisi, kadar değişiyordu. Bu mansabdari sistemi vilayet düzeyinde nevap, yürütme, askeri işlevleri ile divan, mali sorumluluklarının ayrılmasını içeriyordu. Bu işlevleri iki makam arasında bölerek aksi takdirde kesinlikle ortaya çıkacak olan yolsuzluğu önlemeyi amaçladı. Kontrol ve denge oluşturmak için kullanılan bu güçler ayrılığı fikri Batı'da 200 yıl boyunca kullanılmayacaktı. Bu durum, Ekber Şah'ın, memurların köylülerden aşırı vergi alarak haksız yere zenginleşmelerini önleme ve imparatorluk otoritesinden kopmayı destekleyecek yerel bir gelir tabanı oluşturmalarını engelleme yönündeki paralel çabalarının merkezinde yer alıyordu. Bu sorunu daha da çözmek için Akbar, yetkililerin imparatorluk genelinde herhangi bir zamanda bir görevden diğerine atanabilmelerini sağladı ve biriktirdikleri servetin çocuklarına aktarılmasına izin verme uygulamasını yasakladı. Bu son adım, beklenmedik ancak olumlu bir sonuç doğurdu. Yerel yönetim merkezleri, zanaat ve sanat üretiminin büyük merkezleri haline geldi çünkü, Babür yetkilileri miras bırakamadıkları veya servetlerini bir sonraki görevlerine götüremedikleri için, fonlarını yerel saraylarını en yüksek sanatsal standartlarda inşa eden ve dekore eden sanatçılara ve zanaatkarlara harcadılar. Akbar'ın köylülerin mali baskısını önlemek ve böylece iç siyasi istikrarı daha da güvence altına almak için yaptığı girişimlerin belki de en dikkat çekici olanı, Hindu Maliye Bakanı Todar Mal tarafından gerçekleştirildi. Todar Mal, Şırşah Sur'un mevsimlik ürün tahminlerine dayalı kademeli toprak vergisi sistemini geliştirerek, kuraklık veya ürün veriminde düşüşe neden olan diğer felaketler durumunda vergi oranlarının veya tahsilatlarının azaltılabileceği bir sistem oluşturdu. Akbar'ın en önemli idari yenilikleri, devletini yerlileştirmeye yönelikti. Todar Mal gibi Hindular, genellikle ordunun başkomutanı da dahil olmak üzere önemli resmi görevlerde yer aldılar. Akbar ayrıca, yabancı doğumlular yerine Güney Asya doğumlu Müslümanların atanmasını tercih etti ve mümkün olduğunca fazla taşra yönetimini, Babür Devleti'ne bağlılık yemini eden yerel hindu yöneticilerinin eline bırakmaya çalıştı. Akbar, bu yöneticilerin geleneksel otoritelerini korumalarına izin vermek için onları yüksek mansab rütbesine atadı ve daha incelikli bağlılık biçimleriyle de bunu sağladı, silahlı hindular Akbar'ın tahtını korudular. Bu, imparatorun huzuruna çıkan herkesin adalet göreceğini gösteren güçlü bir güven jestiydi. Akbar, evlilik yoluyla Moğol ve yerli elitlerin kelimenin tam anlamıyla kaynaşmasını teşvik etti. Afgan ve diğer Orta Asya birlikleri arasında geçirdiği gençlik deneyimi ona bu savaşçıların imparatorluğu kurmada birer varlık olduğunu, ancak kral yapıcı olmaya alışkın oldukları için sadakatlerinin doğası gereği kırılgan olduğunu öğretmişti. Yerlileşmiş bir yönetici elit, hem imparator hem de imparatorluk için çok daha az tehlike oluşturacaktı. Akbar, 1563'te güçlü Amber Rajput hanedanına evlenmekte kalmayıp, varisinin Hindu bir anneden doğmasını da sağlayarak örnek oldu. Oğlu Jahangir de aynı yolu izleyerek, bu tür ittifakları yerli elitlerin saraya girmesi için bir araç haline getirdi. Ekber'in tüm reformları genel olarak Babür devletinin ve başı olan imparatorun yörüngesine insanları çekmenin bir aracı olarak tasarlanmıştı. Mansabdari atamaları da dahil olmak üzere tüm bağışlar ve ödüller imparatorun hediyeleriydi ve imparator ile yetkilileri arasında samimi bir kişisel bağ oluşturmak için verilmişti. Bu bağ, haklı bir sebep olmaksızın herhangi bir tarafça bozulursa ciddi bir onur kaybına yol açacaktı. Bu atamalar, otoriteyi imparatorda merkezileştirirken, kasıtlı olarak karşılıklı olarak görülüyordu. İmparatorluğun meşruiyeti, onun adil yönetimine bağlıydı. Akbar'ın yerleştirme politikasının bir diğer yönü de Hindu ve Müslüman kültürel ve dini kurumlarına, ayrıca Mayan Tansen de dahil olmak üzere bireysel şair ve sanatçılara verilen hibelerdi. Mayan Tansen günümüzde modern Hindu müziğinin kaynağı olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, Hindu ve Müslüman kültürel biçimlerini harmanlayan senkretik bir üslup, bugün maflayı olarak adlandırılan, geliştiren sanatçıların, mimarların ve taş ustalarının çalışmalarını da destekledi. Bu üslup, Fars kubbesini Hindu naata mandapasının veya tapınak dans salonunun uzun sütunlarıyla birleştirerek, Babül saraylarının ve kale kulelerinin yanlarını ve köşelerini süsleyen çatri, şemsiye benzeri köşkler oluşturan mimari de en belirgin şekilde görüldü. Sultanlık döneminde, kraliyet mezarları, Orta Asya'nın yüksek rüzgarlı ve sert kış iklimine çok uygun, alçak yapılardı. Babürler, türbelerini kemerlerle delinmiş yüksek kaideler üzerine inşa etmişlerdir, bu da, Yarı tropikal Güney Asya ovalarının üzerinde esen serin rüzgarları yakalayan balkonlu ve çatılı kulelere sahip saray mimarilerinde de görülen bir hafiflik kazandırmıştır. Akbar, kamu işleri, kent yoksulları için yaşam koşullarında iyileştirmeler ve alkolün düzenlenmesi yoluyla genel yaşam koşullarını iyileştirerek imparatorluğunu popüler hale getirmeye çalıştı. Alkol gibi ahlaki yasalar, şeriata bağlı Müslüman hükümdarlar için tipikti, ancak Akbar bu düzenlemelere hayvanların gereksiz yere kesilmesini yasakladı ve kendi et tüketimini haftanın belirli günleriyle sınırlandırdı, bu da şiddete karşı olan Hindu ve Jainlerin hoşuna gitti. Dahası, Moğol toplumunda kadınların oynadığı aktif rolden yola çıkan imparator, kadınların durumunu iyileştirmeye çalışarak hem Güney Asya Müslümanlarının hem de Hinduların ataerkilliğine meydan okumaktan çekinmedi. Tüm tebaası arasında çocuk evliliklerini engelledi ve Hindu geleneklerine aykırı olan dul kadınların yeniden evlenmesine izin verdi. Ayrıca, yerel polisin iznini gerektirerek Hindular arasında sati uygulamasını sona erdirmeye çalıştı, polisin bu uygulamayı engellemesi bekleniyordu. Kadınları tacizden korumak için Akbar, tüccarları kadınlar için ayrı pazar günleri oluşturmaya teşvik etti. Akbar, tüm sosyal reformlarının yalnızca dini tarafsızlığı değil, aynı zamanda sulh-i kul veya evrensel uyum olarak adlandırılan daha büyük amacını desteklemesini amaçlamıştı. Çoğu Hindu ve Müslümanın, sosyal ve dini meseleler yüzünden toplumun ve devletin periyodik olarak parçalanmasına kıyasla böyle bir politikayı tercih edeceğine inanıyordu. Bu aynı zamanda Babür rejiminin yabancı bir rejim olduğu izlenimini de azaltacaktı. Bu amaçlara ulaşmak için, Cizye'de dahil olmak üzere gayrimüslimlerin ödediği çoğu vergiyi kaldırdı, 1564 ve dini hoşgörü fermanını yürürlüğe koydu, 1593. Akbar'ın dini hoşgörüye verdiği önem, siyasi olmakla birlikte, çişli sufi yöneliminden kaynaklanan kişisel inançlarına da dayanıyor olabilir. Delhi Sultanlığı döneminde fakirlerin hayırseveri unvanını kazanan Ajmerli Moynuddin Çişti'nin öğretilerine ilgi duymuştu. Agra'dan birkaç mil uzaklıktaki Feytipur Sikri'de, Lahore ile birlikte erken dönem Babürlerin tercih edilen başkentiydi, Akbar aynı Ekol'ün bir başka Sufi Üstadı Şeyh Salim Çişti'den doğrudan dersler aldı. Şeyh Salim, Akbar'a Tanrı'nın ona Akbar'ın içtenlikle dua ettiği erkek varis vereceğine dair güvence vererek bu dindarlık hareketine karşılık verdi. Kısa süre sonra, Akbar'ın Hindu eşinden geleceğin imparatoru Cihangir olan Prens Selim dünyaya geldi. Bu olay, Akbar'ın bir oğul için yaptığı duaları ve Timur Hanedanı'nın Hindistan'da kök salması yönündeki kişisel arzusunu yerine getirdi. Bu olayı kutlamak için Akbar, şey için güzel bir beyaz mermer türbe ve Fatehpur Sikri'de muhteşem bir yeni başkent inşa ettirdi. 1584'te Agra ve Fatehpur Sikri'yi ziyaret eden gezgin bir İngiliz olan Ralph Fitch, her iki şehrinde Londra'dan önemli ölçüde daha büyük ve daha kalabalık olduğunu gözlemledi. Şunları kaydetti: Fatehpur kasabası, aynı sayıda bin fil, 30 bin at, 1400 evcil geyik, 800 cariye, o kadar çok semendir. Kar leoparına benzer büyük bir kedi, kaplan, su bufalosu, horoz ve bülbül gibi hayvana sahip olmasına rağmen, Agra'dan daha büyüktür. Bu durum görmek çok gariptir. Dönemin Babür tarihçileri, yeni şehrin 1596 yılına gelindiğinde dünyanın bilinen tüm bölgelerinden gelen tüccarların buluşma yeri haline geldiğini belirtmişlerdir. Akbar ayrıca Fatehpur Sikri'de Çoğunlukla bilgili Müslümanlar arasında dini konular üzerine tartışmalara ev sahipliği yaptığı bir ibadethane, ibadathana, inşa ettirdi, ancak bunlar son derece hayal kırıklığı yarattı. Akbar, bu din adamlarının çoğunun rakiplerini küçümsemeye çalıştığını görünce tiksindi. Saraydaki en saygın Müslüman ilahiyatçılardan ikisi, hem kişisel saldırılar hem de doktrinsel farklılıklar nedeniyle birbirlerine acımasızca saldırdılar. Her ikisi de büyük ikiyüzlüydü. Her biri daha sonra diğerinin kişisel servet biriktirmesini veya başkalarının kendi makamını bu amaçla kullanmasını engellemeye kararlı olduklarını kanıtladı. Benliğin reddi ve eklektik mistisizmi nedeniyle çişti sufizmine ilgi duyan akbar için, Ortodoks İslam giderek gerçek maneviyattan yoksun görünüyordu. İbadethanedeki Müslüman din adamlarının düşük performansı, Akbar'ı dini bilginin diğer alanlarını daha yakından inceleyebilmek için burayı Hindu, Ceyn ve diğer din mensuplarını açmaya teşvik etti. Bu durum, Akbar'ın saray tarihçilerinin en ortodokslarından biri olan Abdülkadir Beduri'yi büyük ölçüde rahatsız etti. Beduri, Akbar'ın hayatını en çeşitli aşamaları ve her türlü dini uygulamayı ve mezhepsel inancı araştırarak, insanların kitaplarda bulabileceği her şeyi kendine özgü bir seçme yeteneği ve araştırma ruhuyla toplayarak geçirdiğini ve bunların hepsinin her İslami ilkeye karşı olduğunu belirtti. Üzerine etki eden tüm etkenlerin sonucu olarak, kalbinde, tüm dinlerde ve tüm milletlerde akıllı insanların olduğuna dair yavaş yavaş, taş üzerinde yosun gibi bir kanaat oluştu. Akbar, Badauni'nin eleştirilerinin farkındaydı ve Badauni'nin hoşgörüsüz fikirlerinden rahatsızdı, ancak tarihçilerin kendi zekalarının dikte ettiklerini kaydetme özgürlüğüne sahip olmadıkları sürece tarihçi olmanın bir anlamı olmadığına inanıyordu. Akbar, dini bilgi arayışında, Moğol çevrelerinde hem ilim hem de misyonerlik çalışmalarına olan bağlılığıyla ünlü katolik bir tarikat olan Cizvitlerle uzun sürecek bir Moğol ilişkisine başladı. 1541'de Portekiz yerleşimi Goa'ya gelen Cizvitler, yerel prensleri ve diğer siyasi elitleri Hristiyanlığa dönüştürmeyi ve böylece kendi tebalarını da Hristiyanlığa yönlendirmeyi umuyorlardı. Sonuç alamayınca, Müslümanların çağrılarına karşı duyarsız olduklarını ve Hindu elitlerinin yabancılarla, mılkıça, yani en aşağılık kesimden sayılanlarla, yakın temastan dolayı sosyal statülerini kaybetmekten korktuklarını fark ettiler. Dahası, yüksek kasttan Hindular, Hristiyanların yaptığı gibi, alt kastlardan olanlarla yan yana ibadet etmeyi reddettiler. Bundan sonra, Cizvitler büyük ölçüde alt sınıflardan insanları Hristiyanlığa dönüştürmekle yetindiler ve sınırlı da olsa daha iyi bir başarı elde ettiler. Akbar, en başından beri dini hakikat arayışının bir yarışma olmadığını onlara bildirmiş olsa da, bir Babür Prensini Hristiyanlığa dönüştürme hayallerinden hiçbir zaman tamamen vazgeçmediler. Bu durum, İspanya'nın Katolik Kralı II. Filip'ten sarayına cizvitler göndermesini istemesinde de yansıtılmıştır. Akbar şöyle yazmıştır. Çoğu insan geleneklerin bağlarıyla o kadar zincirlenmiştir ki, doğduğu dini asla araştırmaz, böylece insan aklının en yüce amacı olan gerçeği tespit etme olasılığından kendilerini mahrum bırakırlar. Bu nedenle, her dinden bilgili insanlarla bir araya gelir ve böylece onların enfes söylemlerinden ve yüce özlemlerinden faydalanırız. Ne yazık ki, Ekber'in görüşmelerine katılan Hristiyanların çoğu, sarayındaki Müslüman alimler kadar küçük düşürücü ve tartışmacı olmanın yanı sıra, İslam dinine hakaret etme noktasına kadar vardılar. Bu kolektif kin, Ekber'i dini ilahi kurmaya itmiş olabilir. Dini ilahi veya ilahi müritlik, genellikle Akbar'ın çok kültürlü devletine uygun evrensel bir din yaratma girişimi olarak yorumlanmıştır. Başlangıçta, Akbar'ın kendisinin başında olduğu, dini hakikati keşfetmeye adanmış bir arayış topluluğu kurma arzusunu açıkladığında aklımda bu olabilir. Ancak, en sadık görevlilerinden bazıları, ona olan kişisel bağlarının kopmaz olduğunu, ancak doğdukları dinden ayrılmalarını istemektense Akbar'ın canlarını almasını tercih ettiklerini söylemek için huzuruna çıkmışlardı. Buna karşılık Akbar, tamamen gönüllü bir birliktelik olarak tanımladığı şeye katılmak için kimsenin bir zorunluluğu olmadığını temin etti. Ayrıca saray mensuplarına, kur, anın emri ve kendi inancından asla sapmayacağını, dinde zorlama olamayacağını bildirdi. Badauni gibi bazı ortodoks Müslümanlar, imparatorun Hristiyanların İslam'a yönelik eleştirilerine göz yummasını tahammül edilemez bulmuş ve onun görünürdeki kültvari davranışlarından hoşlanmamışlardı. 1580'de onu devirmek için bir isyan başlatıldı. Badauni isyancılar arasında değildi. Akbar'ın din ve devlet arasındaki geleneksel yakın ilişkiden uzaklaşmasına karşı çıkan muhafazakar din adamları ve yöneticilerden uzak durdu, bunun nedeni büyük ölçüde Akbar'ın Babür devleti için vizyonunun çoğuna sadık kalmasıydı. Badauni, Akbar'ın imparatorluğun seçkin etnik grupları arasında evliliklere olan bağlılığını övdü ve Akbar'ın birçok Hindu yetkilisini şiddetle eleştirmesine rağmen, imparatorluğa iyi hizmet edenlere saygı duydu. Ayrıca Kutsal Savaş'a veya Akbar gibi yoldan çıkmış bir imparatora karşı isyana da sıcak bakmıyordu. Muhtemelen birçok muhafazakâr da bu görüşleri paylaşıyordu. Her halükarda, 1580 isyanı, Akbar'ın giderek yerlileşen ordusu tarafından kolayca bastırıldı ve bu da Akbar'ın, Babür rejiminin meşruiyetinin geniş kitlelere hitap etmesinde yattığı yönündeki inancını doğruladı. Akbar'ın bir hükümdar olarak zekasına ve uzun süren Babür İmparatorluğu döneminde sahip olduğu halk desteğine rağmen, arzuladığı Müslüman ve Hindu kültürlerinin tam birleşmesini sağlayamadı. Ancak, nesiller boyunca Babür yönetiminin ayırt edici özelliği haline gelen çok kültürlü ve çoğu zaman senkretik bir yönetim anlayışı kurmayı başardı. Bu nedenle, uzun yaşamının sonlarına doğru, imparatorluğunun yanı sıra batıdaki Osmanlı ve Safevi imparatorluklarının istikrarsızlığının ve nihai çöküşünün nedenlerinden birini, yani taht verasetini fark etmesi biraz trajik bir durumdur. Akbar'ın tanrı vergisi oğlu Prens Selim, Akbar'ın uzun saltanatı boyunca iktidar için sabırsızlanmaya başladı. Akbar'ın zihnini derinden etkileyen başarısız bir isyan başlattı, ancak daha sonra uzlaştılar, Akbar ölüm döşeğinden kalkarak oğlunun başına kraliyet sarığını taktı. İronik bir şekilde, Prens Selim'in iktidar hırsı, İmparator Cihangir olarak tahta çıkışından, 1605 ila 1627 yılları arasında hüküm sürdü, kısa bir süre sonra sona erdi. Bundan sonra, İmparatorluğun günlük işlerinin çoğunu, dindar muhafazakar, politik olarak zeki bir Pers göçmen ailesinin kızı olan yetenekli karısı Nur Cihan'a, dünyanın ışığı, bıraktı. Bakanlık toplantılarını o yönetti ve Cihangir, adının imparatorluk paralarında yer almasını emretti. Ancak Cihangir, Babür yönetiminden tamamen uzak değildi. Bölgeye sadece baharat değil, Ruh da arayarak güçlerini yansıtan ilk Avrupa devleti olan Portekizlilerin iddialarıyla etkili bir şekilde mücadele etti. Portekizliler, o dönemde Venediklilerin, Müslüman Arapların ve Türklerin elinde bulunan zengin Hint okyanusu ticaret sisteminde tekel kurmalarını sağlayacak doğrudan bir deniz yolu arıyorlardı. Bu tüccarlar, Avrupa ve Asya arasında aracı görevi görerek, Hint biberi ve pamuğunun yanı sıra Güneydoğu Asya baharatlarıyla da ticaret yapıyorlardı, bu baharatlar, etin korunması için gerekli olmakla birlikte, batı ilaçlarının da büyük bir bölümünü oluşturuyordu, karanfil yağı, Avrupalılar tarafından bilinen tek anestezik maddeydi. Bu çaba, 1488'de Portekizli Bartolomeu Diaz'ın Güney Afrika'daki ümit burnunu dolaşmasıyla başladı. Bu başarıdan yararlanmak için, deneyimli bir Portekizli komutan olan Vasco da Gamaya, 1497 ila 1498 yıllarında ümit burnunu geçen küçük bir filo verildi. Doğu Afrika kıyıları boyunca kuzeye doğru yolculuğuna devam ederken, Afrikalılar ve Müslüman Araplar tarafından yönetilen, Sıvahili, kıyıya ait anlamına gelir, olarak bilinen melez bir dil ve kültür yaratan çok etnikli şehir devletleriyle karşılaştı. Mozambik'teki Sıvahili limanında Müslüman bir tüccar kılığına girdiği için hoş karşılandı, ancak yerel yöneticilere sunduğu yetersiz hediyeler, Avrupa'nın göreceli yoksulluğunu ele verdi ve Hristiyan olduğunu ortaya çıkardı. Limandan kaçmak zorunda kaldığında, da Gama silahlarını şehre çevirerek ateşe verdi. Daha sonra yerel denizcilerden Mus'un rüzgarları hakkında bilgi edindi ve bu rüzgarları kullanarak Hint Okyanusu'nu geçerek bugünkü Mumbai'nin güneyindeki Calicut'a ulaştı. Calicut, bilinen bir liman kentiydi. 1409 ile 1430 yılları arasında Çinli amiral ve resmi elçi Zheng He, alternatif olarak Cheng Ho olarak da romanize edilir, tarafından birkaç kez ziyaret edilmiş ve zengin hediyeler sunulmuş, Ayrıca Çin ile işbirliği teklif edilmişti. Da Gama'nın gelişinde Kalikat, yerel ve bölgesel tüccarların işlerini yöneten Zamorin adında bir Hindu prensi tarafından yönetiliyordu. Bunların çoğu Arap Müslümanlardı ancak aralarında Yahudiler de vardı. Bazıları 500 ila 1000 yıl önce Hint alt kıtasının batı kıyısına yerleşmiş, diğerleri ise günümüz Kahire'sindeki topluluklarından ticaret yapıyorlardı. Zamorin, Sıvahili mevkidaşı gibi özellikle de altın, gümüş veya fil dişi içermediği için geleneksel olduğu üzere, Da Gama'nın ticareti teşvik etmek için sunduğu hediyelerden etkilenmemişti. Da Gama'ya diğer tüm tüccarların ödediği gibi altınla aynı gümrük vergisini ödemesini emretti ve Da Gama'nın malları depolamak için bir depo kurma isteğini reddetti. Ancak Zamorin, Müslümanların da Gama'yı limandan kovma taleplerini de reddetti. Onlar da Gama'nın sadece bir korsan olduğunu iddia ettiler ve da Gama'nın limanda ticaret yapmasına izin verdi. Da Gama yaptığı ticaret sayesinde daha zenginleşti, ancak Portekiz'e dönüş yolculuklarında gemilerinde mürettebat olarak görev yapmaları için bazı yerel balıkçıları kaçırdı. Portekizliler, sonunda Gujarat'taki Indus Nehri ağzının batısından, Duy ve Daman, Goa ve Cochin kasabalarına kadar uzanan bir kale yerleşimleri ağı kuran daha büyük kuvvetler gönderdiler. Diğerleri ise alt kıtanın doğu tarafında bugünkü Chennai'nin eski adıyla Madras hemen güneyinde ve Bengal'de kuruldu. Ayrıca Sri Lanka'da biber tarlaları da kurdular. Alt kıtanın her köşesine dokunan bu yerleşimler bölgenin okyanus ticaretini ele geçirmek için iyi bir konumdaydı. Bunu sağlamak için Portekizliler Kartaz adı verilen bir geçiş sistemi kurdular ve kendilerine ödenen lisans ücretlerinin kanıtı olmadan seyahat eden tüm gemilere el koymaya başladılar. Portekiz ticaretinin hemen, siyasi olmayan bir etkisi oldu, Amerika'dan acı biber getirdiler ve bu biberler, gelişlerinden 10 yıllar sonra Güney Asya mutfağının temel bir unsuru haline geldi ve günümüze kadar da öyle kaldı. Babürler kara odaklı bir imparatorluk olsalar da, Portekizlilerin Güney Asya'nın deniz ticaretini kontrol etme hırslarının farkındaydılar. Akbar bu hırsları dizginlemek istedi, ancak örneğin, Mekke'ye giden hacılarla dolu olan ve Gujarat'taki, uzun zaman önce kaybolmuş Lotal Limanı'nın güneyinde, surattaki Babürlerin ana uluslararası limanından ayrılan gemilere serbest geçiş sağlayan uzlaşmalar sağlamanın daha politik olduğunu düşündü. Bu geçişin güvenliği, temel Müslüman dini uygulamalarını koruduğu görülmesi gereken bir imparator için belki de küçük bir şey değildi. 1605'te Akbar'ın ölümünden birkaç yıl önce, Protestan Britanya ve Hollanda'dan gelen gemi kaptanları, Portekizlilerin yaptığı gibi ruhları değil, altın aramak için Hint okyanusuna girmeye başladılar. Portekizlilerin Kartaz sistemine hem güç kullanarak hem de Babür Sarayı'na itirazda bulunarak karşı çıktılar. Hollandalılar ve İngilizler, İskoçya ve İrlanda'nın 1707'de İngiltere ile birleşmesiyle Büyük Britanya'nın kurulmasından sonra Britanyalı olarak anılmaya başlandı, Hint okyanusundaki uluslararası denizciliğe müdahale konusunda Portekizlilerden daha az sorumlu değillerdi. Ancak Portekizliler tehdit altındaki tekellerini savunmak için o kadar saldırgan eylemlerde bulundular ki, Cihangir'in gözünden düştüler. Bu eylemler arasında, eski bir Rajput prensesi ve hala Hindu inancını uygulayan, Cihangir'in annesi Meryem Üzzamani'ye ait bir geminin ele geçirilmesi de vardı. Gujarat valisinin bunun münferit bir olay olmadığını gösteren resmi bir şikayette bulunmasının ardından, Cihangir, surattaki Portekiz ticaretinin sona erdirilmesini, Gujarat'taki Daman'daki Portekiz yerleşiminin ele geçirilmesini, Agra'daki Cizvit Kilisesi'nin kapatılmasını ve Portekizli bir rahibin Cihangir'in kişisel danışmanlarından biri olmasına rağmen, Babür Hindistan'ındaki Portekizli dini liderlere verilen tüm ödeneklerin askıya alınmasını emretti. Ayrıca, Güney Asya'daki Babürler ve diğer yerel rejimler, Portekizlileri dengelemek ve kendi baharat ve kumaşları için rekabeti teşvik etmek amacıyla İngiliz ve Hollandalı tüccar şirketlerine ticaret ve diğer ayrıcalıklar tanıdı. Hem İngilizler hem de Hollandalılar kısa sürede Portekiz modeline göre stratejik olarak konumlandırılmış kıyı ticaret yerleşimleri kurdular. İngilizler için Güney Asya'da rekabet etme fırsatı bir nevi can kurtarıcıydı, çünkü Hollandalılar onları Güneydoğu Asya'nın baharat bakımından zengin adalarının daha karlı ticaretinden uzaklaştırmıştı. Portekiz'in gerilemesi ve Hollandalıların Güneydoğu Asya'daki ticaretlerine odaklanmasıyla, İngilizler Avrupa'nın Hindistan ile ticaretine hakim olmak için iyi bir konumdaydı. Ticaret şirketi Fransız tahtına bağlı olan geç gelen Fransızlar, İngiliz tüccarlarıyla rekabet edemedi. Cihangir, Portekiz saldırganlığına verdiği yanıtın, Katolik ve Protestan tüccarlar arasındaki açık savaşı yatıştırmak ve Batılılarla olan ilişkilerinde ciddi bir kopmaya yol açmadan Babür denizcilik çıkarlarını korumak için yeterli olacağına inanıyordu, bu durumdan büyük keyif alıyordu. Bu ziyaretçileri ve kendi halkını etkilemek için, Babür eklektizmini ifade etmek ve hükümdar olarak meşruiyetini artırmak amacıyla, dekoratif sanatlar kullanımına Hristiyan sembolizmini dahil etme fırsatını asla kaçırmadı. Agra yakınlarındaki babasının türbesinin girişine bir haç, Meryem Ana ve Cizvitlerin kurucusu Aziz İneşis Luyola'nın resimlerinin yapılmasını emretti. Sarayı, o dönemde batıda moda olan, Meryem Ana'nın imparatorun başının üzerinde kutsama yaparken gösterildiği ve resmin kenarlarını süsleyen melek yavrularıyla, Puti, süslenmiş bir kraliyet sahnesi resmi yaptırdı. Belki de Avrupa sanat tarzından ilham alan Cihangir, Tüm Babür imparatorları gibi, sanatçıları saray üyelerinin ve imparatorların gerçekçi portrelerini yaratmaya teşvik etti. Cihangir, yeni saraylar inşa etmek yerine mevcut sarayları süslemeyi tercih ettiğinden, gösterişli resimlere, mücevherlerle süslü silahlara, muhteşem saray kıyafetlerine ve görkemli bahçelere cömertçe para harcayabildi. Avrupalı ziyaretçiler, Cihangir'in Babür İmparatorluk tarzının ihtişamından o kadar etkilendiler ki, Moğol terimi İngilizce'de önemli veya güçlü bir kişi için eş anlamlı hale geldi. Batılı ziyaretçiler, belki de kendi ülkelerindeki baskıcı cinsel ortam nedeniyle, imparatorun hareminden, harim, yasak kelimesinden türetilmiştir, her zaman olumlu olmasa da etkilenmişlerdir. Harem, imparatorun özel dairelerinin bir bölümüydü ve batılılar burayı, imparatorun istediği zaman hizmet etmeye hazır yüzlerce kadınla dolu olarak anlıyorlardı. Gerçekte, imparatorun eşleri ve cariyeleriyle soyunu devam ettirmek istediği yer harem olsa da, teyzeleri, kayınpederinin kadın akrabaları, dul kadın akrabaları ve sarayın tüm çocukları da burada yaşıyordu ve Cihan Gir döneminde iyi bir yaşam sürüyordu. Ne yazık ki, Cihangir'in zevk ve güzelliğe olan düşkünlüğü onu daha aktif uğraşlardan uzaklaştırdı ve sonunda alkol ve afyona bağımlı hale getirdi. Cihangir, devletinin babasının dini hoşgörü politikasından uzaklaşmasına bile izin verdi, ancak Hindu Bahar Festivali Holi'ye katılarak kişisel hayatında bu politikayı sürdürdü. Ancak karısı Nur Cihan, bu eklektizmi tamamen ortadan kaldırmaya çalıştı. Sağlığı kötüleştikçe, Nur Cihan, Cihangir'in halefinin çok daha dindar bir Müslüman olmasını sağlamaya başladı. Bu yol, Cihangir'in en büyük oğlu Husrev Mirza'nın isyanıyla kolaylaştı. İsyanının cezası olarak, dedesi Ekber'in kalbinin hazinesi olan ve Ekber'in tüm dini felsefelere açık olma özelliğini paylaşan Mirza'nın gözleri kör edildi ve bu da onu Müslüman geleneğine göre yönetici olmaya uygunsuz hale getirdi. Ayrıca Cihangir'in otoritesini gasp etme girişiminden dolayı sürgüne gönderildi. Ayrıca umutsuzca alkolik olmuş bir başka kardeşi de sürgüne gönderildi. Cihangir'in kalan iki oğlu, husre Mirza'dan daha ortodoks görüşlere sahipti. Bu ikisinden Şah Cihan daha sert bir savaşçı ve daha yetenekli bir yöneticiydi, ancak Nur Cihan, Şah Cihan'ın daha az yetenekli ama daha uysal kardeşi Şahiyar'ı varis olarak destekledi. Bu hamle başarısız oldu. Çünkü Girin ölümünden sonra Şah Cihan iktidarı ele geçirip Şahiyar'ı idam edebildi. Nur Cihan kamu hayatından çekilmek zorunda kaldı. Bu kaderi daha kolay atlattı çünkü daha önce yeni imparatorun yeğenine derinden aşık olmasını sağlamış ve böylece ailesinin ve ortodoks görüşlerinin etkili kalmasını garanti altına almıştı. Şah Cihan, babası gibi, kadınların büyük bir otoriteye sahip olduğu parlak bir saray yönetti. Ancak saray duvarlarının ötesinde hem Müslüman hem de Hindu toplumunda kadınların konumu geriledi. Akbar'ın dul kadınların yeniden evlenmesini teşvik ederek kadınların statüsünü yükseltme politikası geri adım atarken, Akbar'ın neredeyse yasakladığı çocuk evlilikleri ve sati uygulaması popülerlik kazandı. Daha fazla kadın aile evinin içine hapsedildi. Tüm Babür hükümdarları topraklarını genişletmeye çalışmışlardır. Ancak Şah Cihan 1628 ila 1658 yılları arasında hüküm sürmüştür, Orta Asya ve Afganistan'daki Timur topraklarını geri almak için diğerlerinden daha agresif davranmıştır, bu topraklar, Babürlerin ayrılık savaşları sırasında fırsatçı Özbekler ve Perslere kaptırılmıştı. Ayrıca Dekka'nın fethini tamamlamaya da kararlıydı. Ancak başlattığı son derece pahalı kuzey seferleri hedeflerine ulaşamadı ve Dekkan ancak üçüncü oğlu Prens Orange Zeb'in iki maliyetli seferi sonucunda kazanıldı. Bu seferler Orange Zeb'e, Şah Cihan'ın en büyük oğlu ve seçilmiş halefi Daraşiko'a karşı bir avantaj sağladı. Daraşiko'un saraydaki faaliyetleri, Akbar tarafından kurulan senkretik değerleri geliştirmeye ve yerelleştirme örneklerine odaklanmıştı. İmparatorluğun maliyesine yönelik bu taleplere rağmen, Şah Cihan yeni inşaatlara büyük bir ilgi gösterdi. Agra'daki Ekber'in Kızıl Kalesi'nin iç salonlarını mermerden yeniden inşa ettirdi, ancak sonuçtan tamamen memnun kalmadığı için de Şah Cahanabad olarak bilinen tamamen yeni bir başkent inşa ettirdi. Bu yeni şehir, o dönemde dünyanın en büyük camisi olan cami mescidini ve özel odalarının üzerinde eğer yeryüzünde bir mutluluk cenneti varsa, işte burasıdır yazıtını haklı çıkaracak kadar görkemli bir sarayı içeriyordu. Şah Cihan daha sonra, 14. çocuğunu doğururken ölen sevgili eşi Mümtaz için uygun bir türbe düşündü. Bu, dünyanın en tanınmış yapılarından biri olan tek mahal oldu. İnşaatı 22 yıl sürdü. İmparatorun tercih ettiği beyaz mermerden yapılmış, değerli ve yarı değerli taşlarla süslenmiş ve Kur'an'dan ayetlerle yazılmıştır. Türbe kompleksinin tamamı, cennetin dört nehrini temsil etmesi amaçlanan dört su yoluyla ikiye ayrılan yemyeşil bahçelerin arasına yerleştirilmiştir. Bu ortodoks özellikler, kemerli alınlık veya ana kat, uzun kubbeler ve şemsiye benzeri çatılar gibi babür unsurlarıyla birleştirilmiştir. Tek Mahal'in Hint alt kıtasının çeşitli kültürlerini bir araya getirerek yarattığı zarif etki, Şah Cihan'ın dini politikasında başlangıçta pek belirgin değildi. Tahta geçtikten sonra Şah Cihan, İslami bir devlette dinin rolüne ilişkin daha ortodoks bir görüş benimsedi. 1632'de Agra ve Lahor'daki Hristiyan kiliselerinin yıkılmasını ve yeni inşa edilmiş veya yapım aşamasında olan tüm Hindu tapınaklarının yıkılmasını emretti. Ayrıca Müslümanların Hindularla evlenmesini düzenleyen ve Müslüman olmayan eşin din değiştirmesini zorunlu kılan yasalar çıkardı. Ancak yaşlandıkça Şah Cihan, Hindu bilginlere ve zanaatkarlara hibe ve maaş verme uygulamasını yeniden başlattı. Bu değişiklik, kendi yerli kimliğinin giderek daha fazla farkına varmasının bir ifadesi olabilir. Hindu bir annesi ve Hindu bir büyük annesi vardı. Şah Cihan'ın en sevdiği şair Ebu Talib Han Babüristan'ın serin, taze, meyve dolu vadilerini öven şiirler yazma geleneğine dikkat çekmiş, ancak Hindistan hakkında şöyle yazmıştır, bu açıdan, cennetten sonra, ikinci bir cennet denebilir, bu bahçeyi terk eden herkes pişmanlık duyar. Şah Cihan'ın yerlileştirme değerlerine yönelmesinde bir diğer etken de, sık sık vekili olarak görev yapan ve Ekber'in dini felsefeyi keşfetme tutkusunu sergileyen en büyük oğlu Dara Oğun etkisi olabilir. Daraşikoh, Apanişadlar'da dahil olmak üzere Hindu metinlerinin Farsça çevirilerini destekledi ve Sufi düşüncesinde var olan Monizmi Apanişadların Monizmi ile anlamaya ve uzlaştırmaya çalıştığı Majma U'le Bahreyn, İki Okyanusun Birleşimi adlı eserini yazdı. Bu eylemleri ve dedesi gibi sarayda Fars Müslümanları ve diğer yabancılara kıyasla Raşputları ve yerli Müslümanları kayırma isteği nedeniyle Daraşiko önemli bir kişisel popülerlik kazandı. Doğal olarak, yabancı kökenli Mansabdarlar, Farslar, Orta Asyalılar ve Afganlar ve Ortodoks Müslümanlar ondan hoşlanmadılar, ancak en önde gelen Sufi arkadaşı Şah Muhibullah tarafından tüm insanlar için bir nimet olan Rahmat Ulel-İl-Alimin olarak görüldü. Şah Muhibullah, hem Akbar'ın hem de Daraşiko'un manevi mesajının en yüksek ifadesi olabilecek bir şekilde şunları yazdı. İnanan ya da inanmayan olması fark etmez. Bütün insanlar Allah'ın yaratıklarıdır. Böyle bir duyguya sahip olan kişi, inanan ile inanmayan arasında ayrım yapmaz ve her ikisine de sempati ve saygı gösterir. Kur'an'da Peygamber'in tüm insanlığa rahmet olarak gönderildiği yazmaktadır. Daraş Sufileri saraya getirdi ve Şah Cihan'ı farklı görüşlerin değerini görmeye ikna etmiş olabilir. En azından gayrimüslimlerden alınan son vergi kalıntısını, yani Hindu hacıların kutsal Hindu şehri Pırayagaya, Müslüman yöneticiler tarafından Allah'a olarak yeniden adlandırıldı, ödedikleri cizye vergisini kaldırmaya yetecek kadar. Kaderin bir cilvesi olarak, Şah Cihan diğer oğullarından daha çok Dara Şiko'u kayırmaya başladı. Bu, dini politikasının yumuşamasının kaynağı olabilir. Ancak bu tür kraliyet ayrıcalığı Dara kardeşleri arasında da kızgınlığa yol açmış olabilir. Şah Cihan'ın dini politikasındaki liberal değişim, imparatorluğunun gidişatında hemen bir rol oynamadı, ancak sonraki askeri maceralar ve inşaat projeleri o kadar maliyetli oldu ki, Babür Sarayı ile imparatorluğu ayakta tutan ve hoşgörülü Babür dini politikasının kilit rol oynadığı geniş ittifak ağı arasındaki mali düzenlemelerin kader belirleyici bir şekilde yeniden değerlendirilmesini zorunlu kıldı. Bu yeniden değerlendirmeye başkanlık edecek kişi Daraşikov değil, Şah Cihan'ın üçüncü oğlu, son derece yetenekli ancak kendi itirafıyla sevilmeyen ve püren Prens Orange Zepti. Şah Cihan, Daraşikov'un çeşitli tarzı sufi kültürel açıklığına bağlılığını destekleyen çok kültürlü bir sarayın desteğinden yararlanırken, Orange Zep ise İmam Rabbani Şeyh el-Faruki el-Sörhindi şahsında uzun zamandır Ekber'in İslam devletine ilişkin liberal görüşüne karşı çıkan Ortodoks Nakşibendi Sufi tarikatıyla özdeşleşti. Nakşibendi etkisi hem Cihangir hem de Şah Cihan'ın saltanatları sırasında Babür Sarayı'nda arttı ve Nakşibendi vesayeti altında Orange Zep, İslam Ortodoksluğunun bu versiyonuna derin bir saygı duymanın yanı sıra, Daraşikov'un egemen olduğu saray hayatından ziyade savaş alanına öncelik veren sade bir kişiliğe sahip oldu. Hayatının büyük bir bölümünü babasının emriyle ve daha sonra kendi yetkisiyle savaşarak, imparatorluğu güneyde genişleterek geçirdi. İmparatorluk döneminde, imparatorluk en geniş topraklarına ulaştı ve doğrudan yönetimle veya geleneksel Babür Yerel ittifakları aracılığıyla neredeyse tüm Hint alt kıtasını işgal etti. Orınç Sep daha sonra aldığı resmi imparator Alamgir, dünya yakıcı, unvanını, Babür taht kavgalarının kazandığı tüm acımasızlıkla elde etti. Şah Cihan 1658'de ölüm döşeğinde görünürken, taht için bir mücadele patlak verdi ve bu mücadelede Orınç Zep'in güneydeki askeri ve diplomatik deneyimi ona büyük fayda sağladı. Babasını hapse attı ve kardeşlerini siyasi olarak alt etti. Ayrıca onlarla savaştı, geriye sadece esir alınan Daraşikoh ve ağabeyi Murat kaldı. Orangesep, Şah Cihan'ın en sevdiği oğlunu kasten aşağıladı, Daraşikoh ve oğlunu kirli kıyafetlerle Delhi sokaklarında yürüttü ve Daraşiko’un politikalarına karşı çıkan soylular ve Ortodoks din adamlarından oluşan göstermelik bir mahkeme kurarak onu yargıladı. Daraşikoh, Müslüman olmayan öteki ile entelektüel etkileşimi nedeniyle İslam'dan dönmüş ilan ettiler. Darashiko, oğlunun gözü önünde idam edildi, baş, sağlığı büyük ölçüde düzelmiş olan Şah Cihana gönderildi, ancak Orange Zep tarafından ömrünün geri kalanını Agra'daki Kızıl Kale'de tutsak olarak geçirmeye mahkum edildi. Geriye kalan kardeşi Murat, 1661'de hapishaneden kaçmaya çalıştıktan sonra idam edildi. Şah Cihan 1666'da öldü. Ancak tıpkı Cihangir'in Akbar tarafından affedilmesi gibi, Orange Zep'i affetmeden önce değil. Orange Zep daha sonra Dara'nın iddia edilen dinden dönmesiyle temsil edilen daha büyük soruna değindi. Orange Zep'in siyasi İslam ilkelerine ilişkin yorumu, Delhi Sultanlığı'nın akbardan önce Hindistan'ın Müslüman yöneticilerinin karşılaştığı temel çeşitlilik sorusunu yapıcı bir şekilde ele almasını engellemiş olabilecek Ortodoks Nakşibendi dini siyasi bakış açısını takip ediyordu. Orange sep imparatorluğunun çeşitliliğe dayandığını kabul etti. Hinduları dimi olarak gördü ve Hindu mansabdarlar atamaya devam etti. Bununla birlikte, Ortodoks bir Müslüman olarak fanatizmi, İmparatorluğun İslam siyasi ilkelerinin ortodoks biçimde dayatılmasına ne kadar dayanabileceği konusundaki anlayışının önüne geçti. Orange geleneksel Babür çok kültürlülüğünden kopuşu, sarayında müzik ve dansı yasaklamasıyla başladı. Bu yasak, dindar kesimden bir miktar övgü aldı, ancak sarayla sınırlı kaldığı için kamuoyunda fazla eleştiriye yol açmadı. Bununla birlikte, Orange Zab daha sonra Mustasibler, Kamu sansürcüleri, aracılığıyla İslami kamu davranış kurallarını uygulamaya çalıştı. Orange Zep ayrıca yeni Hindu tapınaklarının inşasını durdurmaya ve ardından, bir zamanlar put kırıcı Gazneli Mahmud'un hedefi olan Sonnat'ta dahil olmak üzere, mevcut yapılara saldırmaya yöneldi. Bu olayda olduğu gibi, Orange Zep'in eylemlerini, genellikle rakip Hindu hükümdarlarının ve isyancıların kraliyet tapınaklarını yıkan Hindu rajalarının benzer eylemleri ışığında değerlendirmek gerekir. Ancak Orange Sep Hindu ve kesinlikle yaygın Müslüman uygulamalarının ötesine geçmiş gibi görünüyor. Delhi Sultanlarının en ortodoks olanı Firuz Şah Tuğluk bile, Kur'an'ın emrettiği gibi İslam devletinin koruması altında olan herkesin mevcut ibadet yerlerine dokunmama uygulamasını izlemişti. Delhi Sultanları bu uygulamayı Hristiyanlar ve Hindular içinde dimi olarak uygulamıştı. Başlangıçtaki birkaç istisna dışında, Şah da aynı şekilde davranmış, hatta Prens Orange Zabin hiçbir rahatsızlık yaratmamış mevcut bir ceyin tapınağını yıkma emrini iptal edecek kadar ileri gitmiştir. Daha da önemlisi, Orange Zep, Akbar tarafından kaldırılan ve belki de anlamlı bir şekilde Oğun etkisiyle Şah Cihan tarafından tekrar reddedilen Cizye vergisini yeniden yürürlüğe koydu. Kardeş rekabetini bir kenara bırakırsak, Orange Seb’in sadece kur, anda Müslüman olmayanların İslam vahiyinin üstünlüğü karşısında kendilerini alçaltmaları gerektiğine ve devlet hizmeti yerine sadece Müslüman olmayanlardan istenen cizye ödemesine genel olarak değinen bir pasajı yerine getirmek istemiş olması muhtemeldir. Ancak Orange Zeb, bu alçaltmayı aşırı bir seviyeye taşıyarak, cizye ücretlerinin vergi tahsildarının önünde ayakta durarak ve Müslüman olmayanların aşağı statüsüne atıfta bulunan Kur'an ayetini okuyarak şahsen ödenmesini emretti. Aurangzeb, Hindu mansabdarları devlet hizmetinde oldukları gerekçesiyle vergiden muaf tutarken, gelecekte en yüksek rütbelere Hindu atamalarına karşı çıkacağını ve bu rütbelerin Müslümanlara ayrılacağını da açıkça belirtti. Bu eylemlerin nedeni veya gerçek kapsamı ne olursa olsun, Orange Zep imparatorluğun kaldıramayacağı düşmanlar ediniyordu. İmparatorun tebası, cizye vergisinin yeniden getirilmesinin olumsuz sonuçlarını gözden kaçırmadı, kalabalıklar Delhi sokaklarında Orange hareketlerini engelleyerek kararını yeniden gözden geçirmesi için yalvardılar. Hindu saray mensupları ve bazı saray şehirleri, bu eylemin dini hoşgörüde bir kırılma anlamına geldiğini ve imparatorluğun çöküşünün habercisi olabileceğini dile getirdiler. İmparatorluğun hızlı genişlemesinden kaynaklanan gelişmelerle birlikte Hindu endişeleri daha da derinleşti. Fetih savaşlarının yol açtığı büyük masraflar, önce Şah Cihan'ı, ardından da Orınç Zebi, İmparatorluğu bir arada tutan kişisel, dini, etnik ve ekonomik bağların hassas ağını ölümcül bir şekilde zayıflatabilecek mali ve siyasi adımlar atmaya zorladı, cizye vergisinin yeniden getirilmesi her ikisi deydi. Şah Cihan'ın saltanatının başlangıcında, imparatorluğun maliyesi, nakit mahsul yetiştiriciliğinin, yerel tüketim yerine satış için gıda, yaygınlaşması ve ticari faaliyetleri canlandıran yolların sürekli iyileştirilmesiyle güvence altına alınmıştı. Bu durum, Babür İmparatorluğunu gelir taleplerini ikiye katlamaya teşvik etti. Ne yazık ki, Şah Cihan'ın Kuzey ve Dekkan'daki seferleri bu gelirleri o kadar aştı ki, imparatorluk tasarruf yapmak zorunda kaldı. Şah Cihan, memurların gelir elde etmelerine ve böylece sadakatlerini korumalarına izin vermek için Akbar'ın Cegördar sistemine getirdiği kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırdı, ancak Akbar'ın reformlarıyla kaçınmaya çalıştığı aynı kötü sonuçla karşılaştı. Soylular, Çiftçilerden fahiş kiralar alma ve geliri bağımsız güç merkezleri kurmak için kullanma konusunda tekrar özgür oldular, bu, Deli Sultanlığı'nın dağılmasına yardımcı olan davranışın ta kendisiydi. İmparatorluk ayrıca, yerel mal karşı karşıya gelen ve her ikisi de devletin çıkarlarından ziyade kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden zamindarlar, Mughal vergi tahsildarları, gibi bir dizi yerel seçkine gelir artırıcı ayrıcalıklar vermeye yöneldi. Orange sep yetkililer ve tüccar elitler arasında iç siyasi huzursuzluğu önlemek için giderleri karşılamak amacıyla arazi vergisi gelirlerinde artış emri verdi, ancak bu artışlar, özellikle önemli bir üretim grubu olan Hindu Jatlar başta olmak üzere, kuzeydeki Hindu tarım nüfusunu ağır şekilde etkiledi. Dahası, mali sıkıntı içindeki Orange Sep, yeni fethedilen en zengin topraklardan elde edilen geliri Babür hazinesinde tutmak zorunda kaldı, bu da Orange Zep'in imparatorluğun fetihlerindeki rolleri karşılığında Babür saflarına kattığı Müslüman ve gayrimüslim yerel soylulara verilen toprakların kalitesini düşürdü. Bu gruptaki Hindu soylular için durum artık umutsuz görünüyordu. Daha düşük değerli bağışlardan elde ettikleri gelirlerle ve Babür Sarayı'nın onları ikinci sınıf statüsüne düşürmeye kararlı görünmesiyle, Dekkan ve güneydeki yeni katılanlar, tüm mansabdarların yaklaşık yüzde yirmisi, neden bu davaya katıldıklarını merak ettiler. Güneydeki yeni Hindu soyluları arasında en yetenekli ve en isyankar olanlardan biri Raja Shivaji Bonsley'di. idi. Shivaji, Dekkan'daki Müslüman sultanlıkların Orange Zep tarafından Fethine destek vermeden önce, Hint alt kıtasının batı orta kesimindeki Marata halkı arasında uzun zamandır kendi başına bir liderdi. Saraydaki Hindu karşıtı politika ve duygular ile Marata mansabdarlarına verilen sübvansiyonların veya toprak bağışlarının değerindeki azalma, Şivaji'yi sadece bir isyancı değil, aynı zamanda bir rakip haline getirdi. Orangzeb'in politikalarını eleştirdiği için tutuklanma emri verilmeden hemen önce saraydan kaçan Shivaji'nin İmparator Akbar, Jahangir ve Şah Cihan'ın yönetimi altındaki ülkenin mükemmel durumunu, yoksulluk ve dilenciliğin yaygınlaştığı ve ordunun karışıklık içinde olduğu Orangzeb durumuyla karşılaştıran bir mektup gönderdiği rivayet edilir. "Orangzeb" diye sordu. Bu vahim duruma bir de cizye zorluğunu ekleyerek Timurlu yönetiminin şerefini neden lekesin ki Babür Sarayı'ndan kaçtıktan sonra, Şivaji'ye Maratalar tarafından eski Chakravarti'ne benzer bir rütbe olan Çatrapati unvanı verildi. 1674'ten 1680'e kadar, dünya tarihinin en uzun süreli gerilla savaşlarından biriyle Babürlere karşı koydu. Bu mücadele, Orange bir imparatorluğun azalan zenginliğini daha da israf etmeye zorladı, İmparator bu durumdan ölüm döşeğinde bile şikayetçiydi. Orange Zeb'in Şivaji'ye karşı yürüttüğü seferler, Marathaları güneyde kendi imparatorluklarını kurmaya teşvik etti. Orange Zeb'in oğlu Prens Muhammed Akbar, babasının yanlış politikaları olduğuna inandığı şeylere karşı çıktı ve Marathalara yardım etti. Şivaji'nin 1680'de, doğal nedenlerle, ölümünden sonra, Orange Zeb, Şivaji'nin yetenekli oğlu Sambhaji'yi ele geçirmeyi başardı. Ancak kendi oğlu Prens Akbar'ı ele geçiremedi, o Arabistan'a kaçtı. Orange Sep, işkence altında İslam'ı kabul etmeyi reddettiği için 1689'da Samhaji'yi idam etti ve ardından tüm Maratha topraklarına el koymaya başladı. Ertesi yıl, Orange Sep daha sonra Britanya Doğu Hindistan şirketi, Bundan sonra şirket olarak anılacaktır, olarak bilinecek olan kuruluşun temsilcileri ile Surat ve Bengaldeki nakit sıkıntısı çeken Babür valileri arasında, yerel yetkililerin uluslararası tüccarlara dayatmaya çalıştığı vergiler konusunda çıkan bir anlaşmazlığı çözmek zorunda kaldı. Şirket üyesi olmayan İngiliz tüccarlar bu yerel vergileri gönüllü olarak ödeseler de, 1686'da şirket yöneticileri, Yasa dışı vergi tahsilatı olarak gördükleri bu durumdan bıktılar. Babül fermanlarını, ticaret izni yalnızca Gujarat'taki ana uluslar arası liman olan Surat'taki imparatorluk yetkililerine vergi ödedikleri ve başka hiçbir yere ödeme yapmadıkları şeklinde yorumladılar. Bu ilkeyi savunmak için şirket Babür İmparatorluğuna savaş ilan etti ve yerel vergiler geri çekilene kadar imparatorluğun ticaretini kesmek için hem Bengale hem de Surat'a gemiler ve piyadeler gönderdi. Eyalet yetkililerinin ve şirket temsilcilerinin bir anlaşmaya varmasını bekleyen Orange Sep, İngiliz kuvvetlerini karada yenerek, şirketin fabrikalarını yerle bir ederek veya ele geçirerek ve ticaretini durdurarak karşılık verdi. Şirket, daha sonra deniz kuvvetlerini kullanarak Mekke'ye giden silahsız Müslüman hacı gemilerini batırarak Babürleri barış görüşmelerine zorlamayı başardı. Bu görüşmelerin sonucu olarak şirket, istenmeyen vergilerden muafiyetine devam etmesine izin verilmesi karşılığında çok büyük bir ceza, 15 bin sterlin, ödemek zorunda kaldı. Savaş, ülkedeki saldırgan şirket yöneticilerini ciddi şekilde moral olarak çökertirken, 1691'de barış anlaşması düzenlemek için gönderdikleri elçilik heyeti üyeleri, elleri önden kuşaklarla bağlı bir şekilde Babür Sarayı'na götürüldüklerinde aşağılandılar. Bu deneyim, şirketin Asya güçlerine kendi iradesini dayatacak güce sahip olmadığını anlamasına neden oldu, bu ders, Çin'in ticaretlerini manipüle etmesi ve şirketin Borneo ve Vietnam'daki saldırganlığının felaket sonuçlarıyla daha da pekişti. O zamana kadar Orange Sep, Avrupa ve Güney Asya arasındaki güç dengesini nihayetinde değiştirmeye yardımcı olan isyanların mükemmel bir fırtınasıyla karşı karşıyaydı. Kuzey Alevler içindeydi. Bir zamanlar Babür İmparatorluğu'nun en sadık müttefikleri olan Raşput'ların çoğu, vergiye direnen jatlarla birlikte açık isyana girişti. Rajputlara ve Jatlara, 9. Gurusu Tej Bahadurun, Babürlerin gayrimüslimlere yönelik zulmünün sihlerin zorla din değiştirmesine yol açması durumunda bir sih devleti kurulması çağrısında bulunduğu için idam edildiği sihler de katıldı. Halefi Guru Gobind Singh döneminde, sih topluluğu, Babür yönetiminden kurtulmaya kararlı bir KHALSA, Saf, ordusu haline geldi. Güneyde, Maratalar Şivaji'nin oğlu Sambhaji'nin ölümünden yavaş yavaş kurtuldular ve güçleri Delhi'yi tehdit etmek için kuzeye doğru ilerledi. Orange Sep o kadar büyük bir saha komutanıydı ki, 1707'de 90 yaşında hastalanıp ölene kadar imparatorluğunun düşmanlarını püskürtmeyi başardı. Son vasiyetinde, Şivaji'nin sarayından kaçmasına izin vermesini birçok sefaletin nedeni olarak gösterdi, ancak Marata liderinin desteğini neden kaybettiğine dair hiçbir açıklama yapmadı. Fetih seferlerinin, özellikle de ordusunu ve hazinesini Dekkan'da tüketerek geçirdiği 26 yılın, aradığı ilahi rehberli hayata doğru değil, ondan uzaklaştırdığını hissetmiş gibiydi. Ancak bunun nasıl olduğunu anladığına dair hiçbir işaret vermedi. Eğer dini çoğulculuğu Tanrı'ya karşı bir suç olarak gördüğü imparatorluğunun İslamlaştırılması yoluyla inancını yenilemeyi amaçladıysa, ölüm yaklaştıkça bu amacından vazgeçti. Oğluna şöyle yazdı, kim olduğumu ve ne yaptığımı bilmiyorum. Orange Zebin haleflerinin saltanatları sırasında, imparatorluk taht kavgaları ve bunun sonucunda Güney Asya'nın büyük bir bölümünde bölgesel devletlerin yükselişi, imparatorluğun gerilemesine hızlandırdı. Maratalar, Babür topraklarının o kadar büyük bir bölümünü ele geçirdiler ki, imparatorluğun yöneticileri onlara haraç ödemek zorunda kaldılar. Sihler, Pencap'ta bir imparatorluk kurarak, Indus nehrinin batısındaki toprakları Afganlardan aldılar ve Keşmir üzerinde nüfus kazandılar. Bengaldeki ve zorlu mücadelelerle kazanılan Dekkan'daki Babür eyalet valileri iktidarın dizginlerini ele geçirdiler, ancak Babür İmparatorluğu'nun kalan prestiji o kadar büyüktü ki, imparatorun unvan üstünlüğünü büyük ölçüde sembolik haraç ödeyerek kabul ettiler. Güney Asya tarihinde sıklıkla olduğu gibi, alt kıta bu daha az merkeziyetçi ortamda gelişti. Maratalar gibi bölgesel imparatorluklar, yerel sarayları aracılığıyla zenginliği yeniden dağıttılar. Sanayi, Babür Kraliyetinin imalat sektöründeki tekerlerinin sona ermesiyle canlanınca, Girişimci pazar kasabaları gelişti. Dini politikayı belirleyen merkezi bir sarayın yokluğunda Müslüman ve gayrimüslim ilişkilerine yeni yaklaşımlar geliştirilebildi. Küresel çapta etkili 18. yüzyıl Selefi Sünni filozofu Şah Velullah, kendisi de Nakşibendi sufi sülhindinin öğretilerinden derinden etkilenmişti ve İslam'ı tüm Hindu, sufi ve Şii etkilerinden arındırarak iç reformu hedefliyordu. O, o dönemde zenginler arasında yaygın olan mücevher, pahalı giysiler ve benzeri şeylere olan düşkünlüğü kınadı ve esas olarak ekonomik gerekçelerle pahalı ve İslami olmayan törenlere, konuklar için verilen düğün sonrası yemek hariç karşı çıktı. Siyasi ve ticari alanda, Babür Sarayı'nın gerilemesi, ortaya çıkan veya ayrılan bölgesel yöneticileri yerel üreticiler, yöneticiler ve bankacılarla yeni ilişkiler kurmaya zorladı. Kıtanın kıyı şeridindeki bankacılar ve tüccarlar, iç bölgelerden zenginlik çıkarmak ve pamuktan Afyon'a kadar Güney Asya ürünlerini genişleyen küresel uluslararası pazara taşımak için İngiliz, Hollandalı, Fransız ve Amerikan ticaret şirketlerini ortak olarak görevlendirdiler. Ardından Güney Asya'nın bağımsız dini, siyasi ve ekonomik gelişimini engelleyen çeşitli olaylar yaşandı. 1739'da. Güney Asya'nın kaynak bakımından zengin, ancak siyasi bütünlüğünün zayıf olduğunu fark eden Pers İmparatoru Nadir Şah, Kuzeybatı'ya bir istila başlattı. Baskın sırasında kaybedilen hazineler arasında Şah Cihan'ın mücevherlerle süslü tavus kuşu tahtı da vardı. Kuzeybatı'ya gelen diğer istilacılar, büyüyen Hindu Maratha İmparatorluğu'nun prestijine ciddi bir darbe indirdi. 1761'de, Nadir Şah'ın eski temeni ve modern Afganistan'ın kurucusu Ahmet Şah Durrani'nin saldırısına karşı Maratha kuvvetleri ayaklandı, ancak Babür soylularının kalıntılarıyla ittifak kuran Afganlar tarafından ezildi. Marathaların zayıflaması ve Babür İmparatorluğu'nun eski ihtişamının gölgesi haline gelmesiyle Güney Asya, şimdiye kadar uzak tutulan Avrupalıların hırslarına karşı savunmasız kalmıştı. 1686 ila 1691 Anglo-Babür Savaşı'nın hatıralarının hala taze olduğu Bengal'de, Avrupa saldırganlığına dair endişeler yüksekti, ancak orada ve Güney Asya'nın diğer kıyı bölgelerinde, yerel yöneticiler fırsatçı komşularından gelen rekabetle meşguldü ve hem siyasi, memnuniyetsiz akrabalar ve varisler, hem de ekonomik fırsatçı bankacılar ve tüccarlar, iç rakipler tarafından tehdit ediliyorlardı. Sonuç olarak, birçok Güney Asya Prensi, Avrupalı tüccarlarla, Avrupalıların mallarını yerel huzursuzluğa karşı korumak için kale depolar inşa etmelerine izin verdikleri küçük kıyı yerleşimleri üzerindeki egemenliklerinde marjinal bir kayıp karşılığında Avrupa ticaretinden kar elde etmelerini olanak tanıyan anlaşmalar yaptı. Aslında, Avrupalılar bu yerleşim yerlerinin ve çevresindeki toprakların sakinlerinden vergi almanın ticaret kadar karlı olabileceğini fark ediyorlardı. Yerel yöneticiler, bu Avrupa yerleşimlerinin fetih için köprübaşı haline dönüşmesinin ilk işaretlerini gördüklerinde, tepkileri şiddetli oldu ancak içlerindeki bölünmüşlük ve komşularıyla olan kötü ilişkiler nedeniyle etkisiz kaldı. Yerel yöneticiler, kendi bölgelerinde üstünlük sağlamak için Avrupalılarla sınırlı ittifaklar kuracaklarını düşünerek birbirlerine ihanet ettiler. Birleşik bir siyasi yapının sağlayabileceği sermayenin yokluğu, bu bölünmüşlüğü daha da tehlikeli hale getirdi. Tam anlamıyla bir Avrupa tehdidi ortaya çıktığında, Hindu, Müslüman ve Sih yöneticiler, bu tehdidi geri püskürtmek için gerekli sayıda gelişmiş silahı edinemediler. Ama denediler. 1700'lerin sonlarında, Hint alt kıtasının güney ucunun büyük bir bölümünün Müslüman hükümdarı Tipu Sultan, Avrupa askeri teçhizatını ve danışmanlarını şirkete karşı büyük bir başarıyla kullanacak kadar paraya sahipti. Ancak bu sermayeyi Hindu çiftçilerden elde ettiği gelirlerden sağlamıştı, bu da meşruiyetini zayıflatırken, şirkete karşı zaferi garantileyecek kadar silahtan da yoksun kalmasına neden oldu. Şirket ise, Müslüman ve Hindu komşularının bir kısmını ona karşı ustaca kışkırtarak gücünü artırmıştı. Bölüm 6. Şirket Devletinden Kraliyet Yönetimine, 1757-1877. ila 1658'de Babür İmparatorluk tahtına çıktığında Orange Zep, çocukluk hocası Molla Şahı, sınırlarının ötesindeki dünya hakkında kendisine yeterince bilgi vermediği için eleştirdi. Öğretmeninin, yabancı gayrimüslim devletlerin kendi devletinden daha aşağıda olabileceği varsayımıyla İngiltere gibi uzak güçlerin incelenmesini neden göz ardı ettiğini sordu. Molla Şah'ın, imparatorluğunun daha yakın komşuları arasında bile ayrım yapamaması neden şaşırtıcıydı? Hocamın, yeryüzündeki her milletin ayırt edici özelliklerini, kaynaklarını ve gücünü, savaş biçimini, geleneklerini, dinini, yönetim şeklini ve esas olarak çıkarlarının ne olduğunu bana tanıtması ve düzenli bir tarih okuma programıyla devletlerin kökenini, ilerlemesini ve gerilemesini, bu kadar büyük değişimlerin ve büyük devrimlerin gerçekleşmesine neden olan olayları, kazaları veya hataları bana öğretmesi görevi değil miydi? Orange dünya tarihine hakim olması ve geleneksel eğitimini yetersiz bulması, sorunlu yönetimine trajik bir hava katmaktadır. İngilizlere gelince, imparator olarak onlarla ilişkilerini kendi memnuniyetine göre yönetebilme şansına sahipti. Ancak, hakkında çok az şey bildiğini fark ettiği bu yabancılar, ölümünün ardından ortaya çıkan siyasi bölünmeleri hızla istismar ettiler. Güney Asya'nın büyük bir kısmı neredeyse 200 yıl boyunca Britanya Hindistan'ı oldu, ancak İngilizler fetihlerine bir ulus olarak değil tüm modern şirketlerin kökeni olan bir anonim şirket olarak başladılar. 1600 yılında Kraliçe Elizabeth, Doğu Hint adalarına ticaret yapan Londra tüccarları valisi ve şirketine, İngiltere'nin Hindistan, Hindistan, bölgenin kadim Yunan adı Indos'tan sonra, Çin ve aralarındaki Güneydoğu Asya topraklarıyla olan ticaretinde tekel sağlayan bir kraliyet imtiyazı verdi. Kraliçe daha önce İngiltere'nin Babür İmparatorluğu ile temasının yolunu açmıştı. 12 Şubat 1583'te tüccar John Newbery ve küçük bir grup, İmparator Akbar'dan kendilerini nezaketle karşılamasını ve topraklarına gelen tüm hemşehrilerine özgürlük ve güvenlik sağlamasını rica eden bir mektup taşıyarak Londra'dan ayrıldı, böylece her iki tarafta da karşılıklı ve dostane mal ticareti yapabileceklerdi. Doğal olarak, bu kadar uzak yerlerdeki, tebaasının güvenliği konusunda endişeliydi, ancak İmparator Majestelerinin dünyanın bu en ücra köşelerindeki insani yardımları hakkında aldığı parlak raporlar sayesinde bu yükten büyük ölçüde kurtulduk. İngiliz tüccarlar, Akbar ve ayrıca Kraliçe Elizabeth'in aradığı özgürlük ve güvenliği sağlayan bir ferman, lisans veren Cihangir dönemlerinde refah içinde yaşadılar. Bu övülecek ticaret karşısında Kral Birinci James, ticaret koşullarını resmen görüşmek üzere Babür Sarayı'na Thomas Roe adında bir elçi gönderdi. Roe ve Cihangir arkadaş oldular ve bu da Roe'nun Babür İmparatorluğu'nun gücü hakkında fikir sahibi olmasına yol açtı. Bu da onu, şirket yöneticilerine yazdığı bir mektupta, eğer alt kıtada refah içinde yaşamak istiyorlarsa Babür otoritesine saygı duymaları ve karlarını toprak fethinde değil, Denizde ve sakin ticarette aramaları gerektiği konusunda hem şehirlerine tavsiyede bulunmaya yöneltti. Şirketin gemilerinin ilk seferleri %100 ile %234 arasında getiri sağlarken, daha sonra diğer piyasalar yaklaşık %8 getiri sağlarken şirket yöneticileri RON'un tavsiyesinden sapmak için pek bir neden bulamamıştı. Ancak 17. yüzyıl sonlarında Orange Zep rejimine karşı çıkan isyanlar şirketin tüccarlarını ve karlarını, Babür karşıtı isyanlara maruz bıraktı, Surat Liman kenti Shivaji tarafından yağmalandı. Merkezdeki gücün azalması, şirketin giderek bağımsızlaşan Babür Eyalet Valileri ve ortaya çıkan Babür Ardıl Devletleri tarafından Avrupa tüccarlarından gelir elde etme çabalarına maruz kalmasına da yol açtı. Şirketin sonuçsuz askeri müdahalesi, 1686 ila 1690 yılları arasındaki kaybedilen İngiliz mughal Savaşı, Roan'un önerdiği yola geri dönülmesine yol açtı, ancak şirket yöneticileri, kale ticaret üslerini egemen topraklara dönüştürmenin değerini görmeye başlamışlardı, bu da yönetim yöntemlerimiz ve kurallarımızla tutarlı olan vergileri, sakinlerinden, toplama özgürlüğünü bize sağlayacaktı. Mughal halef devletleri arasındaki mücadeleler arttıkça kale üslerinin ve çevresindeki alanların egemen kontrolünün değeri de arttı ve bu da yabancı fethi için bir neden veya en azından bir gerekçe sağladı. 1754'te bir Avrupalı gözlemci, ülkenin İspanyolların Amerika'nın çıplak yerlilerini alt ettiği kadar kolayca fethedilip vergi altına alınabileceği sonucuna vardı. Kaderin cilvesi olarak 18. ve 19. yüzyılların başlarında yükselen Avrupa devletleri arasında yaşanan bir dizi çatışma, ticaret şirketlerini alt kıtada egemenlik yarışına zorladı ve bu da orada toprak rekabetini körükledi. Bu mücadeleler arasında 7 yıl savaşı, 1754 ila 1763 belirleyici oldu. 7 yıl savaşı, Amerika'da Fransız ve Hint savaşı olarak bilinir, Avrupa devletlerinin rakiplerinin deniz aşırı yerleşim kolonilerini, Fransız Kanada'sı ve Atlantik'teki komşu İngiliz 13 kolonisi gibi, veya düşmanlarının lisanslı tüccarlarının egemen olduğu bölgeleri ele geçirme girişimlerini içeriyordu. Güney Asya'da, Joseph François duplex liderliğindeki Fransız Doğu Hindistan şirketi, özel bir girişimden ziyade kraliyet girişimi olarak, yeni bağımsız yerel yöneticileri, Ayrılıkçı Babür eyaletlerinin valilerini ve onların yerel ve iç rakiplerini birbirlerine karşı kullanarak kontrol altına alma stratejisi izledi, ardından ordularını kullanarak İngiliz ticaret üslerini ve İngiliz-Hint ticaretini ele geçirdi. Neyse ki, İngiliz çıkarları için, en ünlüsü Robert Clive olan kendi şirket temsilcileri, bu stratejiyi Fransızlara karşı çevirmeyi başardı ve daha sonra bunu günümüz Güney Hindistan'ının büyük bir bölümünü ele geçirmek için kullandı. 1757'de, Hint alt kıtasının en zengin eyaleti olan Bengal, şirket entrikalarının kurbanı oldu. Sonraki yüzyıl boyunca şirket, Bengal'in kaynaklarını ve Avrupa'da eğitilmiş ve silahlandırılmış, ancak büyük ölçüde yerli, yenilgiye uğrattıkları Güney Asya devletlerinin ordularından toplanmış, ordusunu kullanarak Güney Asya'nın büyük bir bölümünü kontrol altına aldı. Bu süreçte, ticari değeri olmadığı düşünülen alt kıtanın yaklaşık %40'ı, yerli veya Hint prensliği devletleri olarak adlandırılan yerlerdeki siyasi olarak bağımlı yöneticilerin eline bırakıldı. 1806'dan sonra, Babür İmparatoru, şirket emekli maaşıyla desteklenen göstermelik bir yöneticiden başka bir şey olmadı. 1818'e gelindiğinde, Nepal ve Sri Lanka'da dahil olmak üzere alt kıtanın geri kalanı şirket kontrolü altına girmişti. Bir bakıma, şirketin 1757 ile 1818 yılları arasında topraklarını bu kadar genişletmesi, yerel egemenliğin büyük ölçüde kaybının düşündürdüğünden çok daha az değişikliğe yol açtı. Şirket kendisini sadece Babür İmparatoru'nun hizmetkarları ve vergi tahsildarları olarak gösterdi. Paralarında imparatorun yüzü yer alıyordu ve yöneticileri Müslüman ve Hindu eğitim kurumlarını destekleyen hibeler verme konusunda Babür uygulamasını sürdürdü. Hatta birçok bölgede Babür toprak değerlendirme politikalarını da sürdürdü. Ancak bilgisizlik veya kolaylık nedeniyle yerel koşulların yoksulluğunu hesaba katmak için Akbar dönemindeki gibi kademeli bir vergilendirme sistemi uygulamak yerine genellikle izin verilen maksimum vergiyi gelirin yarısına kadar tahsil etti. Şirket yetkilileri, şirket temsilcileri ile yüksek değerli ticari ürünlerin, örneğin ince pamuklu tekstil ve daha sonra çay ve afyon, Hintli üreticileri arasında aracı görevi gören bankacılar ve komisyoncular olarak Hintlilerle ortaklık içinde çalışmaya devam etti. Şirket temsilcileri nargile içiyor ve Hint iklimine uyarlanmış, bungalow adı verilen kulübelerde yaşıyorlardı, bu kelime pijama ve haki, toz rengi, gibi diğer ödünç kelimelerle birlikte İngilizce'ye geçmiştir. Bengal'de İngiliz köprübaşının kurulması, karşılıklı kültürel keşif ve alışverişin daha derin bir sürecinin başlangıcını işaret etti. Aynı zamanda, alt kıtanın entelektüel yaşamının büyük bir bölümünü dönüştürecek ve hem Güney Asyalıları hem de şirketi, Britanya'nın modern bir devlet olarak evriminin erdemleri ve kusurlarıyla tanıştıracak uzun süreli bir siyasi tartışmaya yol açtı. Kültürel keşif ve alışveriş sürecinin, şirketin tüm Güney Asya toprakları üzerindeki ilk genel valisi olarak Bengal'in fethinden sonra İngiliz otoritesinin genişlemesinin ilk tonunu ve hızını belirleyen Warren Hastings ile başladığı söylenebilir. 1750'de genç bir şirket memuru olarak oraya gelen Hastings, kendini dillerine adamıştı. Genel vali olarak, 1773 ila 1785, Sanskritçe çalışmalarıyla Hint Avrupa dil ailesinin varlığını keşfeden ve Sanskritçe'yi İngilizce'de dahil olmak üzere çoğu Avrupa diliyle ilişkilendiren William Jones ve James Prinsep gibi şirket bilgin yöneticilerini destekledi. Daha sonraki araştırmalar, Budizmin yükselişinden önceki döneme ait felsefi incelemeler olan kutsal Apanishadların incelenmesine yol açtı. Apanishadlar, Hinduizmin temelinde bir rasyonalizm ve tek bir ilahi ruhsal bilinç kavramı olduğunu öne sürüyordu. Bu fikir, İngilizlerin Güney Asya'yı ahlaki olarak yozlaşmış çok tanrılıların egemen olduğu bir Hindu ülkesi olarak görme ilimini dengelemeye yardımcı oldu. Zamanla, Apanishadlar Amerika Birleşik Devletlerindeki transandantalist şairler Ralph Waldo Emerson ve Walt Whitman'ın ve Avrupa'daki filozoflar Max Müller ve Arnold Schopenhauer'ın yazılarını etkileyecekti. 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın başlarında Doğu-Batı kültürler arası çalışmalar yapan bu bilim insanları Orientalistler olarak biliniyordu, Orient kelimesi Latince Doğu kelimesinden türemiştir. Merkezi Babür Otoritesi'nin gerilemesi ve ardından gelen siyasi bölünme, şirketin alt kıta üzerinde egemenlik kurmasına olanak sağladığı için, çoğu oryantalist kendi Avrupa kültürlerini mevcut haliyle Hindistan kültüründen üstün görmek için haklı nedenlere sahipti. Ancak bazı oryantalistler daha da ileri giderek, Avrupalıların şu anda Hindistan'dan maddi olarak üstün olsalar bile, Hintlilerin manevi ve felsefi olarak Avrupa'dan aşağı olmadıklarını ve belki de hiçbir zaman olmadıklarını savundular. Hindu gelenek ve göreneklerine göre yaşayan şirket ordusunda tüm general olan Charles Hindu Stuart, İsa ve Krishna'nın verdiği ilahi talimatlarda paralellikler gördü, her ikisi de Tanrı sevgisini nihai kurtuluş aracı olarak vurguladı. Stuart, Hinduların Savunması adlı kitabında şu sonuca vardı, Hinduizm, Müritlerini medeni bir toplumun tüm yararlı amaçları için yeterince doğru ve ahlaklı bir halk haline getirmek için Hristiyanlığın iyileştirici eline pek ihtiyaç duymaz. Bengal'de yaşayan, tanınmış ve çok seyahat etmiş bir İngiliz ressam olan William Hodges, İngiliz-Hint ortak girişiminin yeni başkenti Kalküta'da İngiliz ve Hintlilerden oluşan karma grupların sık sık ziyaretçisiydi. Hindistan seyahatleri adlı anılarında belirttiği gibi, Hodges, 3000 yıldan daha eski geleneklere sahip bir halkla bir arada bulunmanın ve onlarda genellikle en medeni toplum düzeyini belirleyen o dikkat ve incelikli davranışı gözlemlemenin, meraklı bir zihin için son derece eğlenceli olduğunu belirtmiştir. Hem Hindu hem de Müslüman Güney Asya liderlerinin büyük çoğunluğu için, şirketin 18. yüzyılın sonlarında iktidara yükselişi, geleneksel siyasi ve sosyal egemenliklerine doğrudan bir tehdit oluşturuyordu. Bununla birlikte, toprak sahipleri, tüccarlar ve İngilizlerle ticari ilişkilerden elde edilen zenginlikten yararlanan diğer seçkin iş adamları, geçmişte Yunan, Roma ve Arap tüccarlarına ve diğer potansiyel fatihlere uyum sağladıkları gibi, şirketin toplumlarındaki genişleyen varlığını da benimsediler. Bengal uzun zamandır uluslararası ticarete alışkın olduğu ve şirket yönetimine en uzun ve en yoğun maruziyeti yaşadığı için, Remo Hanroy, Henry Louis Derozio ve Isvır Chandra Bandiopadya gibi önde gelen Bengal entelektüellerinin, şirket yönetimine, rush ilk tepki veren Güney Asyalılar arasında olması şaşırtıcı değildir. Britanyalı oryantalistler gibi Remohan Roy da apanişadları Doğu ve Batı arasında bir buluşma noktası olarak görüyordu. Hem bir sosyal reformcu hem de bir filozof olan Roy, Batı'nın ilerici fikirlerinin, insan eşitliği ve feminizmin kıpırtıları gibi, Hinduizmin kutsal ilkelerinde zaten mevcut olduğunu gördü ve bu keşfi, kutsal metinlerde hiçbir temeli olmayan geri kalmış Hindu geleneksel inançlarının çoğunu reddetme çabasına yardımcı olmak için kullandı. Bunlar arasında kast sistemi, çok tanrıcılık, çok eşlilik, çocuk evliliği, çeyiz verme ve sati, kendi Brahmin ailesi de dahil olmak üzere yüksek kasttan Hindular arasında nispeten nadir görülen, genç bir dul kadının, daha sonra kocasının adını lekeleyebilecek herhangi bir davranışını önlemek için kendini yaşlı kocasının cenaze ateşine atmasını sağlama uygulaması yer alıyordu. Milliyetçi hareketi öngören bir vatansever olan Roy, kendi dininin bazı ilkelerinin geri kalmışlığını kabul etmenin, İngilizlerin Hintliler üzerindeki üstünlüğü iddialarını körükleyeceğinin farkındaydı. Ancak, 1828'de Avrupalı bir muhabire yazdığı özel bir mektupta, Kast sisteminin sakıncaları hakkında pragmatik bir şekilde şöyle savundu, Hinduların mevcut sistemi, siyasi çıkarlarını desteklemek için iyi tasarlanmamıştır ve bazı değişikliklerin en azından siyasi avantajları ve sosyal rahatlıkları için gerekli olduğunu belirtti. Roy, bugün geleneksel ve modern değerler arasında bir yol çizdiği için saygı görüyor, bu yol, bir yüzyıl sonra Mohandas Karamchand Gandhi'nin Güney Asya ve diğer yerlerdeki yoksulların kendi kendini yönetme hakkını yeniden kazanma çabalarında izleyeceği yol olacaktı. Kalküta'daki Hindu Koleji'nde, 1817'de kuruldu, yazar ve karizmatik bir öğretmen olan Henry Louis Vivian Derozio, Hinduların mevcut sisteminin zayıflığı konusundaki endişesini daha açık bir şekilde dile getirmişti. Şiirlerinden oluşan bir derlemenin ithafında şöyle yazmıştı, ülkem, geçmişteki ihtişamında, alnının etrafında güzel bir hale vardı ve bir tanrı gibi tapılırdın, şimdi o ihtişam, o saygı nerede? Ancak Remo Hanroy, Hindu ve Batı düşüncesi arasında paralellikler ararken ve Hinduizmi savunurken, çok tanrıcılığı değil, Derozio Hint geleneklerini ve göreneklerini toptan reddetti ve ateizmde dahil olmak üzere batı rasyonalizm anlayışlarını benimsedi. Hatta Roy'un saatiye karşıtlığını entelektüel kapsamda aşarak, bazı bireylerin hayırsever görüşleri dul yakmanın kaldırılmasına yöneliktir, ancak öncelikle dul kalmış mutsuz kadınların rahatını sağlamalıdırlar diye savundu ve bunu yaşayan bir ölüme benzetti. Hindu dul kadınlar en aşağılayıcı ve onur kırıcı ev işlerini yapmak zorundadır, hayatta kalmalarını sağlayacak miktardan fazla yemek yemelerine izin verilmez, çıplak toprak üzerinde uyumak zorundadır ve ailesinin en küçük üyelerinden hakaretlere maruz kalır, bunlar çektiği acılardan sadece birkaçıdır. Isvır Çendira Bandyopadyay, Engin bilgisi nedeniyle Vidyasagar, Bilgelik Okyanusu unvanını almıştır. Avrupa rasyonalist düşüncesinin yüksek kalitesine o kadar hayrandı ki, Kalküta'daki Sanskrit Koleji'nin, 1824'te kuruldu, müfredatına Francis Bacon ve diğer İngiliz filozofları dahil etti. Sosyal reform ve sati uygulamasının kaldırılmasına olan ilgisi Derozio'nunkinden bile daha derindi, kendi oğlunu Hindu bir dul kadınla evlendirdi ve Hindu dul kadınların yeniden evlenmesini onaylayan bir kamu yasası için başarılı bir şekilde kampanya yürüttü. Roy, Derozio ve Vidya Sagar, Avrupa Rönesansı'na benzer geniş kapsamlı bir kültürel yeniden inceleme ve kendini yenileme sürecini temsil ediyordu, Bengal İtalya, Kalküta ise Floransa rolünü üstleniyordu. Avrupa'da, dünyanın güneş etrafında döndüğünü savunduğu için hapse atılan Galileo Galilei gibi yenilikçi düşünürler gibi, Derozio ve Vidya Sagar'da batı bilgisiyle olan etkileşimlerini fazla ileri götürdükleri için öğretim görevlerini kaybettiler. Ancak, Güney Asya'yı batı çizgileri doğrultusunda dönüştürmeyi amaçlayan İngiliz parlamento politikacıları için ne oryantalist köprü kurucular ne de Derozio yeterince ileri gitmemişti. Şirketin toprak kazanımlarının genişlemesi, başından beri bu liderlerin ilgisini çekmişti. Robert Clive de dahil olmak üzere şirket temsilcilerini, savaş ganimetleriyle haksız yere zenginleşmek ve şirketin karlarını başka şekillerde zimmete geçirmekle suçladılar. Başarılı savunmasında Clive, eleştirmenlerine öncelikle şirketin kendisinin takip etmeyi reddettiği şirkete karşı yapılan dolandırıcılıkları engelleme çabalarını hatırlattı. İddia edilen açgözlülüğüne gelince, 1757'de Plassey'de Bengal Navap'ına, vali, karşı kazandığı ve şirket için alt kıtanın en zengin topraklarını güvence altına alan kesin zaferin ardından nasıl hissettiğini anlamalarını sağlamaya çalıştı. O zamanlar Bengal hazinesi ona açılmıştı. Daha sonra iki yanında altın ve mücevherlerle dolu kasalarda tek başına dolaşmıştı. Orada gördükleri ve ele geçirdikleri karşısında, kendi ılımlılığıma hayret ediyorum diye belirtti. Kral tarafından şövalye ilan edildi. Ancak parlamento, bu suistimalleri dizginlemesi beklenen halefi Warren Hastings'e daha fazla yetki, ancak daha sıkı kontroller vererek karşılık verdi. Hint devlet yönetimine ve edebiyatına hayranlık duyan Warren Hastings, şirketin çıkarlarını daha da güvence altına almayı başardı, ancak parlamento onu, kendisine karşı birleşmiş yerel yöneticiler ve Fransız güçlerinin neredeyse ezici birleşimini yok etme çabası sırasında acımasız bir Hint prensi gibi davranmakla suçladı. Bunun üzerine parlamento, Hastings'in yerine genel vali, 1786 ila 1793 olarak çok dürüst bir İngiliz olan Lord Charles Cornwallis'i seçti ve ona şirketin yönetimini daha Avrupa'yı çizgilerde yürütme görevini verdi. Cornwallis, oryantalist Hastings'in arkadaşıydı. Ancak güçlerinin Amerikan devrimcileri tarafından yenilgiye uğratıldığı Amerika'da emirlerine itaat etme konusunda bir ün kazanmıştı ve bunu Hindistan'da da yaptı. Ücretlerini artırarak şirket ajanları arasındaki yolsuzluğu sona erdirdi. Bengal'in zamindarlarının, vergi tahsildarları, mali refahını güvence altına alarak, onları yüksek rütbeli Babür aristokratları zannederek, İngiliz yönetimi için sağlam bir temel oluşturdu. Şirket yönetimini genişletmede Warren Hastings kadar kurnazdı, ancak arkadaşının aksine, Parlamentonun Hint siyasetinin düşük standartları olduğuna inandığı şeyin üzerinde bir ahlaki seviye yükseltme arzusunu anlıyordu. Özel mülkiyet hakları gibi modern kavramları içerse de, Hint gelenekleriyle lekelenmiş her şeye karşı tam bir saygısızlıkla davrandı. Şirketin bu lekelenmeden arınmasını garanti altına almak için, Bengaldeki şirketin üst yönetiminden Hintlileri uzaklaştırdı. İngiliz değerlerini Hint geleneklerinin üzerine dayatma çabası, parlamentonun şirketin mülkleri üzerindeki kontrolünü kurma ihtiyacından daha fazlasına dayanıyordu. Britanya, 18. yüzyılın sonlarındaki savaşlardan dünyanın önde gelen askeri gücü olarak çıktı, ancak gelecekte Britanya devletine rehberlik etmesi gereken ahlaki ve siyasi fikirler konusunda iç bölünmelerle parçalanmıştı. Bu bölünmelerin en belirgini, iki düşünce okulu olan faydacılık ve evanjelizm arasındaydı. Faydacılık, filozof ve sosyal reformcu Jeremy Bentham tarafından savunulmuştur. Sosyal dönüşüme yönelik gelenek karşıtı, radikal rasyonalist, bilimsel ve laik bir yaklaşımdı. Sosyal disipline verdiği önem, Britanya'nın gelişen sanayi ekonomisiyle uyumluydu, verimliliğe verdiği önem ise Britanya'nın ortaya çıkan modern değerlerini yansıtıyordu. Evangelikler, faydacılığın radikalizmini reddettiler, kısmen de altta yatan rasyonalizm ve layıklığının kaotik ve yıkıcı Fransız devriminin değerlerine çok benzediği için. Onlar daha çok Britanyalıları ve Hristiyan olmayan tebalarını, kendi görüşlerine göre Tanrı'nın gerçek davasına dönüştürmekle ilgileniyorlardı. İngiliz hükümetinin liderleri, faydacılığı veya evanjelik felsefeyi en uzlaşmaz biçimleriyle aceleyle benimsemek için hem fazla temkinli hem de fazla laikti. ancak savunucularının görüşlerini Güney Asya'da uygulamalarına izin vermeye oldukça istekliydiler. Parlamento, şirketin faaliyet gösterdiği kraliyet tüzüğünü, 1813 tüzük yasası, değiştirerek Hristiyan misyonerlerin kendi topraklarında aktif olarak vaaz vermelerine izin verdi. Bentham'ın serbest piyasa ekonomisine olan tercihini takip eden parlamento, şirketin ticaret tekelinin büyük bir kısmına da son verdi, bundan böyle şirketin karı esas olarak arazi ve diğer yerel gelir kaynaklarından elde edildi. 1818'den sonra, şirket yönetiminin üslubu giderek Jeremy Bentham'ın yakın arkadaşı ve faydacı dostu James Mill'in belirlediği çizgilere doğru kaydı. Mil, geleneksel Hint adetlerine ve dillerine saygı duyan oryantalist fikirleri, dolaylı olarak Britanya'daki geleneksel kültüre saldırmanın bir yolu olarak ortadan kaldırmaya çalıştı. Son derece etkili üç ciltlik Britanya Hindistan'ı tarihinde, 1818, geleneksel değerlere sıkıca bağlı kalan Britanyalılara da genişlettiği bir Hint barbar geri kalmışlığı vizyonu yarattı. Hindu otokratik hükümetinin ve Brahmanik otoritenin her zaman yasayla sınırlı ve ustaca inşa edilmiş denge ve denetleme mekanizmalarıyla sınırlandırıldığına inanan William Jones gibi oryantalistlerle alay etti. Mill, yasayla sınırlı bir despotluğun çelişkili bir kavram olmadığını söyleyerek alay etti. Hintlilerin insanlık tarihinde değerli bir şey başardığı düşüncesini yanlış yönlendirilmiş olarak reddetti. Hindistanlıların Avrupa fikirlerine kademeli olarak maruz bırakılarak yetiştirilmesi gerektiğini, bunun da sömürgeleştirme yoluyla alt kıtaya çok sayıda İngiliz getirmekten sonraki en iyi seçenek olduğunu savundu. Mill'in şirket politikası üzerindeki etkisi, şirketin yeni genel valisi William Banting'i onurlandıran bir akşam yemeğinde belirginleşti. Banting, Mill'e işaret ederek, Britanya Hindistan'ına gidiyorum, ama genel vali olmayacağım. Genel vali siz olacaksınız dedi. Sözüne sadık kalan Benting, Hindistan'a vardığında sati uygulamasını kınadı. Bunu yaparken Benting, kendimi Hindular için iyi bir yasa koyucu olarak hissediyorum ve inanıyorum ki birçok aydın hindu da böyle düşünüyor ve hissediyor diye yazdı. 1829'da uygulamayı yasakladığında, yasaya karşı çıkan daha geniş Hindu kamuoyunu hiçe saydı. Daha sonra Sindin fatihi ve baş yöneticisi Sir Charles Napier, bir ülkenin diğerinin geleneklerine bu şekilde müdahale etmesinden şikayet eden bir Hint heyetiyle görüştüğünde, "Sert bir şekilde, dulları yakmanın sizin geleneğiniz olduğunu söylüyorsunuz." Pekala, "Ama benim milletiminde bir geleneği var. Erkekler kadınları diri diri yaktığında, onları asarız ve mallarına el koyarız." dedi. Ventink ve Napier bu tür yöntemlerin otoriter olduğunu anlıyorlardı, ancak Hindistan'ın karanlık geleneklerinden kurtulmasına yardım ederek, siyasi özgürlüğüne ve Avrupa tarzı bir milliyetçiliğe zemin hazırladıklarına inanıyorlardı, bu inanç daha sonra liberal emperyalizm olarak adlandırıldı. Kaderin cilvesiyle, 1835'te Bentinck'in kendi yönetim kurulunda, Kendisinin ve Banting'in liberal emperyalist görüşlerini ifade etme konusunda büyük bir yeteneğe sahip olan Thomas Babington mağca olay vardı. Mağca olay, James Mill'den daha az faydacı değildi, ancak hem faydacılıkta hem de evangelizmin doğasında var olan saf emperyalist dürtüyü sorguluyordu. Daha önce, parlamento üyesi olarak mağca olay, şirketin sözleşmesinin, 1833 tarihli tüzük yasası, şirketin hiçbir tebasının dini, doğum yeri, soyu veya rengi nedeniyle şirket altında herhangi bir görevde bulunmaktan men edilmeyeceği şeklinde daha da değiştirilmesi gerektiğini başarıyla savunmuştu. Ona göre, bu karar, gelişen İngiliz serbest ticaret, ticarette hükümet müdahalesinden özgürlük ve özgürlük fikirlerinin, Hintlilerin kölelerimiz olmaya devam edebileceği fikrine son vermesi gerektiğini ortaya koymuştu. Uygar insanlarla ticaret yapmak, vahşileri yönetmekten sonsuz derecede daha karlıdır. Ama medeni olmaları gerekiyordu. İki yıl sonra, olay Banting ile birlikte Hindistan'da görev yaparken, iki adam İngilizce dilinin Hint karakterini yükseltmek için en iyi araç olduğu konusunda hemfikir oldular. Majolay'ın eğitim üzerine notu, 1835, Banting'in İngilizceyi şirket mahkemelerinin resmi dili haline getiren, muhalım geleneksel farsça kullanımının yerine ve yüksek öğrenimi desteklemek için şirket hibelerinin İngilizce eğitime ayrılmasını gerektiren bir yasa çıkarmasına yardımcı oldu. İngilizleştirme olarak adlandırılan bu yaklaşım, SATI uygulamasının kaldırılmasına çok benzer şekilde, Hint kamuoyunda muhalefet uyandırdı, ancak maaca olay, Kan ve renk bakımından Hintli, ancak zevkleri, görüşleri, ahlakı ve zekası bakımından İngiliz olan bir sınıf insanın önderliğinde tüm Hintlilerin Avrupa kurumlarını talep etmeye başlayacağı günü bekliyordu, bunun İngiliz tarihinin en gurur verici günü olacağına inanıyordu. 1833 tarihli imtiyaz yasasının kabulü ve birçok varlıklı Hintlinin İngilizce eğitim ve kültürel alışverişe verdiği destek, Shakespeare'in oyunları 1850'lere gelindiğinde Hintliler tarafından Hint dillerinde sahneleniyordu, İngiliz-Hint kültürel alışverişinde önemli emsaller oluşturdu. Bununla birlikte, Bentinck ve Mağca Olay'ın, Mağca Olay'ın Avrupa değerlerini paylaşan ve halkını ticarette ortak olarak gören melez bir Hintli sınıfı vizyonu aracılığıyla elde edilen, Avrupalılaşmış egemen bir Hindistan geleceği vizyonu, o dönem için çok liberal olarak değerlendirildi. 1770'lerden 1850'lere kadar, parlamentonun artan kontrolü altında olan şirket, yönetimini yalnızca İngiliz ihtiyaç ve çıkarlarına uygun olarak düzenlemiş ve genişletmiştir. 1840'lara gelindiğinde, 1833 tarihli tüzük yasasında yer alanlar gibi oryantalist ve liberal fikirler bir kenara bırakılmıştı. Britanya'dan gönderilen genel valiler, Güney Asya'da Britanyalılar tarafından Britanyalılar için ticari olarak en uygun toprakları güvence altına almak için agresif askeri harekatlar başlattılar. Sind ve Indus Nehri boyunca uzanan tüm topraklar, bu nehrin buharlı gemilerle geçilebilir olduğu yanlış izlenimiyle başlangıçta fethedildi. O zamanlar asılsız olan Rusya'nın Afganistan'ı ele geçireceği korkusu, bu ülkeye bir işgale yol açtı ve bu işgal, Afgan topraklarından geri çekilirken, 1839 ila 1842, tüm şirket ordusunun katledilmesine neden oldu. Myanmar'ın Güney Asya'daki genişleme düşüncelerine karşılık olarak, kıyı Myanmar zorla ele geçirildi, 1824 ila 1826, ancak bu sefer, nihayetinde başarılı olsa da, Afgan savaşı kadar felaketle sonuçlandı. İkinci Myanmar Savaşı, 1852, güçlü gemi diplomasisi olarak adlandırılan bir terimle, bu dayanak noktasını genişletti, bu terim, söz konusu çatışmanın Myanmar'a, şirketin deniz kuvvetlerinin kışkırtıcı eylemiyle dayatılması nedeniyle ortaya atılmıştı. 1850'lerin ortalarından sonlarına doğru, İngilizlerin Hing topraklarını daha rasyonel bir şekilde kullanma arzusu, Geçersizlik doktrini gibi yeni siyasi teorilerin kullanımı yoluyla, uzun süredir şirkette ittifak halinde olan birçok Hint prensliğinin ilhakına yol açtı. Bu teoriler, Hint geleneksel hukuku tarafından uzun süredir güvence altına alınmış anlaşmaları geçersiz kılmak için geliştirilmişti. Kuzey Orta Hindistan'daki UUDH Krallığının, 1854 ilhakında kullanılan hileli yöntemler, Sempati duyan İngiliz komiseri Henry Lawrence tarafından topluca şimdiye kadar işlenmiş en adaletsiz eylem olarak tanımlandı. Bu tür eylemlere, yerel geleneklere yönelik önceki saldırılar eşlik etti veya bunlara eklendi. Saatinin kaldırılmasının ardından, geleneksel liderlerin kast sistemini yok etme ve Hintlilerin Hristiyanlığa geçişini teşvik etme yönünde kasıtlı bir çaba olarak gördüğü Hindu dul kadınların yeniden evlenmesi yasası, 1856 gibi bir dizi düzenleme daha yürürlüğe girdi. Avut'taki Henry Lawrence, Hintlilerin bu tür muameleye uzun süre katlanmasının beklenemeyeceği konusunda uyarıda bulunan yetkililerden biriydi, ancak orada yaşayan İngilizlerin çoğu, alt kıta üzerindeki hakimiyetlerinden emindi. Delhi'de büyümüş bir İngiliz kadının daha sonra anılarında belirttiği gibi, hiçbir endişe veya korku, Kimsenin aklına gelmedi ve kendimizi orada Londra'daymışız gibi güvende hissediyorduk. Mayıs 1857'de, giderek büyüyen hoşnutsuzluk, Hint alt kıtasının kuzey ve orta kesimlerinin çoğuna yayılan büyük ve şiddetli bir isyana dönüştü. İngilizler bu isyana Büyük İsyan veya Sepoy İsyanı adını verdiler çünkü isyan, Sepoyların, Farsça Sepahi kelimesinden gelen Hint askerleri, Yeni bir tüfek modelinin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için yapılan yükleme işleminin bir parçası olarak yeni üretilen kağıt tüfek fişeklerinin ucunu ısırmalarına karşı direnişiyle tetiklenmişti. Askerler, ithal edilen fişeklerin İngiltere'de sığır ve domuz yağından elde edilen yağlı bir koruyucu maddeyle kaplandığına inanıyorlardı ki bu sonradan doğru çıktı. Hindu askerler, sığır eti yemenin veya dudaklarına değdirmenin kast statüsünü kaybetmesine neden olacağından korkarken, Kur'an Müslümanların domuz ürünleri tüketmesini yasaklıyordu. Yüksek kasttan sepoylar artık fişeklerinizin ucunda domuz yağı ve inek yağı ısıran siz hangi kasttansınız? Gibi hakaretlere maruz kalıyorlardı. Bu, sipahilerin tek şikayeti değildi. Birçoğu, kast sistemine dayalı seyahat yasağına rağmen, yeni genel hizmet kayıt yasasına, 1856, eklenen ve askerlerin yurtdışında görev yapmasını gerektiren yeni bir düzenlemeye öfkelenmişti. Bu durum, sipahilerin, İngilizlerin dini uygulamalarını aşağılamak ve Hristiyanlığa geçişlerini hızlandırmak istediğine inanan giderek artan sayıda Hintli'ye katılmalarına yol açtı. Ayrıca, birçok sipahi, Tahttan indirilen OUDH kralının hizmetinde bulunmuştu ve eyaletin ilhakının adaletsizliğine öfkelenmişti. Sitarem adlı bir sipahi daha sonra şöyle demişti, Out'un ele geçirilmesi, sipahilerin zihinlerini güvensizlikle doldurdu ve onları hükümete karşı komplo kurmaya yöneltti. Şirketin aşırı özgüvenli yöneticileri ve ordu subayları bu endişeleri gidermeyi başaramadı. Şirketin ordusu, yeni fişekleri kullanmak istemeyen Hint birliklerinin toplu olarak görevden alınmasını emretti. Bu eylem, İngiliz yönetimi tarafından acı çeken veya en çok tehdit edilen herkesin ve ayrıca ortaya çıkan karışıklığı kendi aralarındaki eski hesaplaşmaları çözmek için kullanmaya hevesli olanların katıldığı genel bir isyanı ateşlemeye yardımcı oldu. Ortaya çıkan kargaşada, yüzlerce yerleşik İngiliz subayı ve sivil erkek, kadın ve çocuk şiddete karıştı ve İngiliz yönetiminin giderek artan duyarsız ve müdahaleci doğasına duyulan öfke nedeniyle öldürüldü. Çeşitli nedenlerden dolayı, günümüzde yaygın olarak 1857 Savaşı olarak adlandırılan bu isyan, İngilizleri alt kıtadan uzaklaştırmayı başaramadı. Müslüman ve Hindu askerleri İngiliz yönetimine karşı birleştirecek veya askeri operasyonları koordine edecek bir lider ortaya çıkmadı. Eski Babür başkenti Delhi'de, Babür Hanedanı'nın yaşlı bir torunu olan İmparator Bahadur Şah Zafer, bir toplanma noktası olarak hizmet etmeye ikna edildi. Ancak bu pek etkili olmadı, çünkü ne sihler ne de Hindular, uzun süredir çökmüş olan Babür Devleti'nin yeniden canlanmasından herhangi bir fayda beklemiyordu. Sahil boyunca ve büyük liman şehirlerinin yakınlarında, Hindistan'ın ticari elitleri, Küresel pazarlara artan erişimden yeterince faydalandıkları için şirket yönetimine sadık kaldılar, aynı şekilde, isyana katılan geleneksel prens düşmanlarının nihai yenilgisinden kar elde etmeyi amaçlayan tahtlarında hala bulunan bazı Hint prensleri de öyle. Şirketin İngiliz askerleri ise, Müslüman veya Hindu yönetiminden pek bir şey kazanmayan sihler gibi etnik ve dini azınlıkların desteğiyle hızla toparlandılar. Şirketin güçleri, Çin'e saldırmak üzere Güney Asya sularından geçen büyük bir İngiliz kuvvetinin Hindistan'a yönlendirilmesiyle de avantaj sağladı. İngilizlerin cevabı ise korkunç misillemelerle geldi. Çoğu isyana karışmak şüphesiyle kırsal kesimde toplanan yüzlerce mahkum, gruplar halinde oluşturulup dar ağacına asıldı veya top namlularına sırtları bağlanarak sıraya dizildi ve toplar tek tek ateşlenirken parçalara ayrıldı. Bir yıl içinde bastırılan isyanın ardından, İngiliz hükümeti, İngiliz güvenine barbarca bir ihanet olarak gördükleri olaydan dolayı Hint halkını suçladı. Ayrıca, parlamentonun seçtiği genel valilerin izlediği felaket politikalarından dolayı da şirketi suçladılar. Şirketin işleri tasfiye edildi ve artık Hindistan alt kıtası, Maldivler, Nepal, Sri Lanka ve Myanmar'ın büyük bir bölümünü kapsayan İngiliz Hindistan'ının yönetimi, parlamentoya karşı sorumlu bir Hindistan Devlet Sekreterinin sorumluluğuna geçti. Sadık Hintliler arasında çok büyük bir tepkiden korkan liberal politikacılar, 1833 tarihli tüzük yasasında güvence altına alındığı üzere, Hintlilerin kendi hükümetlerinde söz sahibi olma hakkını yeniden vurguladılar, 1858 tarihli kraliçe bildirisi. Bu seslerin yokluğunun, 1857 isyanını önleyebilecek olan huzursuzluğun derinliğinin farkında olunmasını engellediğini savundular. Ancak bu çağrı yine de görmezden gelindi, birkaç küçük danışma kurulu oluşturuldu, 1861 tarihli Hint konseyleri yasası, ancak üyeleri Hint kamuoyunu temsil etmiyordu. Avrupa bilimsel bilgisinin, yönetiminin, sanayisinin ve kaynaklarının ticari gelişiminin, Hintlilerin hassasiyetleri veya çıkarlarıyla istişare edilmeden ve bunlara çok az önem verilerek hızla devam etmesi dikkat çekiciydi. 1860'ların ortalarına gelindiğinde, Güney Asya'nın kaynaklarının geliştirilmesi, Britanya'dan Japonya'ya kadar hızla sanayileşen uluslar arasında giderek artan bir inanç doğrultusunda gerçekleştiriliyordu, ulusal güç, Yurt içinde üretimde yatıyordu ve bu da yurt dışında ucuz ham maddelere erişmeyi veya rakiplere bunları vermeyi engelliyordu. Avrupalılar sanayi ekonomisinin sömürge politikası gerektirdiğine ikna oldular ve bu görüş yeni kolonilerin fethini ve eski kolonilerin sağlamlaştırılmasını teşvik etti. Britanya Hindistanında ve başka yerlerde bu süreç modern imparatorluk kurmanın temel araçlarının geliştirilmesiyle kolaylaştırıldı. Buharlı gemiler. Tropikal tıptaki gelişmeler ve belki de en önemlisi, makineli tüfek, Amerikalı Hiram Maxim tarafından icat edildi. Bu ortaya çıkan yeni emperyalizm, sözde bilimsel ırksal gerekçelerle haklı gösterildi. Bunlardan biri, insan türünün üyelerinin en güçlü olanın hayatta kalması için mücadele içinde olduğu düşünülen sosyal darbinizmdi, ancak çoğu Avrupalı bu mücadeleyi doğal seçilim açısından değil, kimin maksim silahı vardı, kimin yoktu şeklinde görüyordu. Buna göre, 1857 savaşını takip eden ilk 10 yıllarda, en yeni ırk teorileriyle desteklenen İngiliz sanayi üretiminin algılanan ihtiyaçları, Güney Asyalıların çoğunun zararına olacak şekilde, tüm alt kıtaya uygulandı. İngiltere'nin sözde serbest ticarete bağlılığına rağmen, Portekizliler gibi Hint okyanusundaki ticareti kontrol etmeye çalıştı ve bu ve diğer yollarla alt kıtanın bir zamanlar canlı olan deniz aşırı ticaretine erişimini sınırladı. Şirketi zenginleştirmeye yardımcı olan Hintli tüccarlar ve girişimciler, İngiliz ticari işletmelerinde değerli büyük ortaklar olarak görülmek için yeterli sermayeye sahip değildi. İngiltere'nin üretim merkezi Manchester'daki bencil fabrika sahipleri, Yükselen Hintli fabrikaların rekabet gücünü azaltmak için, çalışma saatlerini kısaltarak ve diğer önlemlerle, tasarlanmış insani yasaların geçmesini sağladı, bu da Hintli fabrika işçilerinin bir gazete makalesinde Manchester gerçekten de işçilerimize son derece nazik davranıyor, ama öldüren de bu nezakettir diye şikayet etmelerine yol açtı. Diğer adımlarla birlikte, örneğin Hint pazarlarını ucuz İngiliz yapımı mallarla, özellikle de Hint pamuğundan üretilen tekstil ürünleriyle doldurmak gibi, İngiliz yönetimi, bir zamanlar alt kıtanın en verimli şehirlerinden bazılarının yerel sanayinin kaybı nedeniyle nüfusunun azalmasına yol açtı. İngilizler ayrıca Güney Asya'nın doğal çevresini kendi çıkarları için yönettiler. Hindistan'ın ormanlarını gelecekteki ticari sömürü için korumak amacıyla, Hindistan hükümeti, geçimlerini bu ormanlara bağlı olarak sağlayan binlerce orman insanının faaliyetlerini suç haline getirdi. Genişleyen İngiliz İmparatorluğunun ihtiyaç duyduğu altyapıyı sağlamak için, İngiliz ajanları, binlerce yoksul Hintliği Sri Lanka, Fiji, Trinidad ve Doğu Afrika'daki demiryolu inşaat projelerinde veya plantasyonlarda çalışmaya ikna etmek için zenginlik vaatleriyle kandırdılar. Bu işçilerin çok azı bir dönüş biletinin parasını bile kazanabildi. Binlerce İngiliz askeri, daha fazla huzursuzluğu önlemek için alt kıtada görev yaparken, Güney Asya askerleri Afrika'dan Çin'e kadar sömürge savaşlarını desteklemek için görevlendirildi, bunların hepsi Hint vergi mükelleflerinin parasıyla yapıldı. Hindistan alt kıtasının uzun vadeli gelişimi açısından önemli olan bir diğer husus da, Hint koşulları dikkate alınmadan modern devlet mekanizmasının dogmatik bir şekilde uygulamaya konulmasıydı. İngiliz nüfus sayım sisteminin Hindistan'da katı bir şekilde uygulanması, daha akışkan olan kast hiyerarşisini modern yasa gücüyle sabitledi, böylece kast hareketliliğini azalttı ve kast kimliğini ve kast rekabetini sertleştirdi. Ayrıca Hindu ve Müslümanlar arasındaki bölünmeleri de derinleştirdi. Dahası, İngiliz nüfus sayımı kategorileri ve ilgili nüfus çalışmaları, insan zekasının ve davranışının insan kafatasının şekliyle belirlenebileceğine inanılan frenoloji gibi Avrupa modalarını da içeriyordu. Sözde bilimsel teoriler, ırksal teorilerle birleşerek bölgedeki Güney Asyalıları yerleşik İngiliz elitinin sosyal çevresinin dışında bıraktı. İngiliz yetkililer ve aileleri, şehir merkezlerinden uzakta ve İngiliz askeri kışlalarına yakın, konutlar, kulüpler ve tenis kortlarıyla donatılmış, sivil hatlar adı verilen kendi kendine yeten yerleşim bölgelerinde Hint topluluklarından giderek daha fazla ayrı yaşadılar. Bu içe kapanma, 1860'larda Süveyş kanalının açılması ve Kızıldeniz ile Hint okyanusunda buharlı gemi seferlerinin başlamasıyla teşvik edildi, bu durum, İyi maaş alan İngiliz Hintli memurlar arasından koca bulmak için Hindistan'a giden İngiliz kadınlarının sayısını artırdı. Bu balıkçı filosunun yerleşik yetkililerin evlerine İngiliz ev yaşamını aşılaması bekleniyordu. Sonuç olarak Hindistan'daki İngilizler kendilerini giderek geçici sürgüne mahkum görmeye başladılar ve atalarının çoğunu katletmiş olan Hintlilere medeniyet getirme umutlarının son derece zayıf ve uzak olduğunu düşündüler. Bu görüş İngiliz yönetiminin sonuna kadar neredeyse apartheid benzeri İngiliz ve Hint sosyal ilişkilerini haklı çıkarmaya yaradı. Britanyalılar ve tebaları arasındaki artan yabancılaşmaya rağmen, isyan sonrası genişleme ve Britanya yönetiminin pekişmesi kaçınılmaz olarak, Avrupa'dan memurlarla doldurulması çok pahalı olacak büyük bir bürokrasi gerektiriyordu, bu nedenle, batıda eğitim görmüş Güney Asyalıların küçük ama giderek artan bir kısmı, Yargıç ve yönetici olarak hükümetin alt kademelerine kabul edildi. 1857 Savaşı'nın canlı hatıralarıyla boğuşan ve şimdi de Hintlilerin yerlerini alabileceği korkusuyla hareket eden çoğu Britanyalı yönetici ve Hindistan'daki diğer Britanyalı sakinler, bu Hintlileri sosyal olarak dışladılar, bu durum Hintlilerin büyük hoşnutsuzluğuna neden oldu. Hindistan'da kısa bir süre kaldıktan sonra, Britanyalı bir imparatorluk görevlisi olan Albay Charles Çinli Gordon, Britanyalıların Hintlilerin idari becerilerinden daha iyi yararlanamamalarını ve onlara yönelttikleri ırkçı düşmanlığı eleştirdi. Hindistan'daki ırkçılıktan derinden endişe duyan arkadaşı Florence Nightingale'e yazdığı bir mektupta, Hindistan'daki İngilizlerin tebaalarının kalplerini ve zihinlerini hiç bilmediklerinden yakındı ve bu halkın, yöneticilerinin yarattığı zenginlikten mahrum bırakılmış oldukları için refahımızdan çok felaketlerimizden daha fazla kazanç elde etmeyi umabileceklerini belirtti. Hindistan'ı kaybetmeye çok yakınız ve ne kadar erken olursa o kadar iyi. Sözleri kehanet niteliğinde çıktı. Bölüm 7. Özgürlüğe Doğru, 1877-1947. 1877'de, İngiliz Muhafazakar Başbakanı Benjamin Disraeli. İngiliz monarşisi ile İngiltere'nin emperyalist emelleri arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla parlamentonun Kraliçe Victoria'ı Hindistan İmparatoriçesi ilan etmesini sağladı. Kraliçe uzun zamandır Hint kültürüne ilgi duyuyordu. Urduca öğrenmiş ve Windsor Kalesi'ndeki evinde bir munşi, katip tarafından hazırlanan Hint yemeklerini yemişti. Ayrıca bölgenin siyasi olarak etkisizleştirilmiş, ancak yine de renkli yerli kraliyet ailesine de ilgi duyuyordu. Kraliçenin yeni unvanının kutlanmasının ardından, oğlu Galler Prensi, 7. Edward, Güney Asya'ya bir gezi düzenledi. Özellikle demiryolları ve modern limanları olmak üzere, ülkesinin oradaki maddi başarılarından etkilendi, ancak annesinin gözdesi olan hayatta kalan aristokratlara tavsiyelerde bulunan İngiliz yetkililerinin kaba ve sert tavırlarından şok oldu. Ayrıca Güney Asya'daki İngiliz sakinlerinin zenci kelimesini utanç verici bir şekilde kullanmalarından da rahatsız oldu. Ona göre, bir adamın siyah tenli olması ve kişinin kendi dininden farklı bir dine mensup olması, ona vahşi gibi davranılmasının hiçbir gerekçesi olamaz. Bir bakıma, Galler Prensi, İsrail'in Hindistan'ı kraliçenin imparatorluk tacının en parlak mücevheri olarak kutladığı anda, Britanya'nın Hindistan İmparatorluğunun umutlarının neden solmaya başladığının sebebini tespit etmişti. Farkında olmadan, Britanya'nın artan ulaşım ve iletişim yoluyla yönetimini pekiştirme çabası, ulusal bir bilincin gelişimini hızlandırıyordu. Büyük isyan sonrası geleneksel Güney Asya liderlerinin statüsünü düşürme çabası, siyasi bir boşluk yaratmış ve büyüyen ulusal kimliği Britanya otoritesini baltalayan yeni bir liderliğin ortaya çıkmasının yolunu açmıştı. Bu yeni liderlik, batıda eğitim görmüş, büyüyen bir Hint orta sınıfından doğmuştu ve bu sınıfa, kendi kendini yönetme yönündeki yerli siyasi özlemlerin yükselişini kabul etmeye istekli birkaç ileri görüşlü yetkili tarafından yeni Hindistan adı verilmişti. Ancak Britanya'nın kendi çıkarları, ırkçı değerlerle birleşince, Britanyalılar ile Güney Asyalı tebaları arasında çatışmayı kaçınılmaz hale getirmişti. Güney Asya'daki sömürgecilik karşıtı ve milliyetçi hareketler, Avrupa'nın deniz aşırı topraklarında ortaya çıkan ilk hareketler arasındaydı ve yeni nesil entelektüellerin çalışmalarıyla teşvik edildi. Bunlar arasında, Hindistan isyanını etik dışı İngiliz politikasına bağlayan ve Batı tarzı bilimsel eğitimi savunan Müslüman entelektüel Seyid Ahmed Han, 1858'da vardı. Seyyid Cemal E.D. Din el-Afgani de modernist ve selefi bakış açılarını sentezleyen bir çalışma ortaya koydu. 1838'de İran'da doğan El Afgani, büyük isyandan önceki ve sonraki yıllarda modern Avrupa bilimi hakkında bilgi edinmek için Hindistan'da eğitim gördü. Daha sonra Osmanlı İmparatorluğunu ziyaret ederek, batı teknolojik yeniliklerinin benimsenmesiyle birlikte İslam'ın eski biçim ve uygulamalarına dönüşün, İslam dünyasının dini inançlarını seküler modernleşmeye feda etmeden kendini yeniden canlandırmasını sağlayacağını savundu. Dini inançların kültüre ve maddi ilerlemeye karşıt olması değil, diye yazdı, bilim öğrenmeyi, geçimini sağlamayı ve kültürel yolları engelleyen yanlış bir inanç vardır. 1866'da, Müslüman selefi filozof Velullah'ın takipçileri, Delhi yakınlarındaki Deoban'da bir medrese, okul, kurdular ve burada dini çoğulculuğa, Hindu ve Hristiyan fikirleriyle uzlaşmama, karşı direnişlerini, Müslümanları küresel olarak ezdiğine inandıkları İngiliz emperyalizmine karşı muhalefetleriyle birleştirdiler. 1893'te, Şikago'daki Dünya Dinler Parlamentosu'nda Hinduizmi temsil eden Sıvami Vivekanan'da, Hindu inancını temsil eden ve dünyaya hem hoşgörüyü hem de evrensel kabulü öğreten bir dine mensup olmaktan gurur duyuyorum diyerek başlayan etkileyici bir konuşma yaptı. 1876'da Bombay'ın önde gelen Parsilerinden Parsiler, 642 ila 651 yılları arasında Müslümanların İran'ı fethi sırasında Pers'ten kaçan zerdüştlerin soyundan geliyordu. Dada Bay Nauroji, Bombay'da yaptığı ve daha sonra etkili bir çalışma haline gelen Hindistan'da Yoksulluk ve İngiliz Olmayan Yönetim" adlı konuşmasında, Hindistandaki yoksulluğun aşırı nüfusun veya ekonomik yasaların acımasız işleyişinin değil, İngiliz politikasının acımasız eyleminin, Hindistan'ın özünün Hindistan'da acımasızca tüketilmesinin ve, zenginliğinin, daha da acımasızca İngiltere'ye aktarılmasının sonucu olduğunu savundu. Sömürgeci az gelişmişliğin bu kaynak sömürüsü teorisi, sömürgeleştirilenler arasındaki yoksulluğun, sömürgeci güçler tarafından mali ve maddi kaynaklarının sömürülmesinden kaynaklandığı, Güney Asya'daki emperyalizme yönelik, Dünya çapındaki milliyetçi hareketler tarafından benimsenen standart bir eleştiri haline geldi. 1909'da Vinuyak Damodar Savakar, 1857 savaşının sadece bir isyan değil, 1857 Hindistan Bağımsızlık Savaşı olduğunu kanıtlamaya çalışan bir analiz sundu. Bu yorum, Amerikan ve Fransız devrimleri üzerine yaptığı çalışmalardan etkilenmişti ve Naoroji'nin çalışması gibi, yabancı yönetime karşı yararlı bir milliyetçi eleştiri işlevi gördü. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında, her felsefi görüşten Güney Asyalılar, İngiliz yöneticileri ve genel olarak Batı kültürüyle ahlaki, entelektüel ve kültürel olarak eşit olduklarını giderek artan bir güvenle iddia ettiler. Bu durum, orta sınıf arasında, sömürgeci efendilerinin sahip olduğu gibi modern bir ulusal kimliğe ulaşmanın kendi ellerinin altında olduğuna dair inancı yansıtıyordu. Bu bakış açısı, İngiliz siyasi ideallerine giderek daha fazla hakim olmaları ve ayrıca İrlanda'da özellik talebi ve İtalya'nın uluslaşması gibi çağdaş Avrupa gelişmelerinden de güç aldı. İtalya'nın çeşitli nüfusu, milliyetçilerin yabancı efendilerinden kurtulmak için bir araya gelmelerine kadar ortak bir kimliğe sahip değildi. İngiliz muhafazakar parti politikacılarının Güney Asya sınırlarında izlediği saldırgan emperyalist politika, Hindistan'da milliyetçi duyguları körükledi. Muhafazakarlar, Rusya ve Fransa'nın büyük ölçüde hayali yayılmacı hamlelerini engellemek amacıyla 1878'de Afganistan'ın ikinci işgalini ve 1885'te bağımsız Burma'nın kalan kısmını ilhakı desteklediler. Hindistan'a ait gazeteler, Hintli vergi mükelleflerinin bu emperyalist maceracılığa para ödemesinden şikayet edince, İngiliz yöneticiler basını susturan ve batıda eğitim görmüş Hintlilerin sahip olduğu diğer sivil özgürlükleri kısıtlayan yasalar çıkardılar. Bu baskıcı eylemler ters tepti ve Hindistan'a ait basının ve bölgesel siyasi derneklerin öfkesini artırdı. Bu derneklerin üyeleri, Hindistan hükümetinin kıtlık fonunun Burma'nın nihai fethi ve barışçıl hale getirilmesinin masraflarını karşılamak için boşaltıldığını öğrenince, Çoğu Güney Asyalı'nın siyasi özgürlük arayışına başladığı şemsiye örgüt olarak hizmet edecek olan Hindistan Ulusal Kongresi'ni, 1885 kurmak için bir araya geldiler. Aynı zamanda Güney Afrika'daki Afrika Ulusal Kongresi'nin prototipi olarak da hizmet etti. Büyük ölçüde orta sınıf, batı eğitimi almış Hintli eleştirmenlerinin açık sözlülüğüne karşı bir denge arayan İngilizler, 1857 savaşından sonra dışladıkları geleneksel Güney Asya aristokrasisinin statüsünü yükseltmeye başladılar. Bu soylulara daha sonra süslemecilik olarak adlandırılan bir süreç olan büyük askeri onurlar gibi içi boş ödüller yağdırdılar. İngilizler ayrıca geleneksel Hindu-Müslüman ayrılıklarından nasıl faydalanabilecekleri konusunda daha dikkatli oldular. Açık böl ve yönet taktiklerinden kaçındılar, toplumsal şiddet bir kez alevlendiğinde, kontrol etme yeteneklerinin ötesinde olabilirdi. Bununla birlikte, hiçbir şeyin bunları çözemeyeceğine dair bencil inançlarıyla bu ayrılıkları çözmek için çok az şey yaptılar. Bazı liberal görüşlü İngiliz yetkililer, bazıları alt kıtadaki koşullarla bağlantılı veya bu koşullar hakkında deneyimli ve birbirlerini iyi tanıyan kişiler, Hindistan'ın siyasi gelişimini öngörmeye ve hatta ilerletmeye çalıştılar. Hindistan'dan sorumlu devlet sekreteri 1874 ila 1880 ve Hindistan Genel Valisi 1880 ila 1884. Lord Ripon yerel düzeyde demokrasinin temellerini attı. Öz yönetim kararı 1882. Ayrıca Hintli yargıçlara Avrupalıların Hintlilere karşı işlediği suçları yargılayabilecekleri alanlarda yetki veren bir yasa çıkardı. Ilbert Yasası. Wippon'un Parlamento Müsteşarı, 1880, ve Genel Valisi, 1888 ila 1894. Lord Lansdown, Wippon ile görüştükten sonra, Hintli üyelerin seçilmesi ve onlara İngiliz idari politikalarını tartışma yetkisi verilmesi yoluyla, Britanya Hindistan'ının mevcut küçük danışma eyalet ve imparatorluk yasama konseylerinin genişletilmesini savundu, 1892 Hindistan Konseyleri Yasası. Lansdown'un büyük babası, Hintlilerin devlet işlerinde çalışabilecekleri sözünü veren 1833 tarihli şirket tüzüğü yasasının taslağının hazırlanmasına yardımcı olmuştu. Lansdown, bu sözün uzun zamandır anlamlı bir şekilde yerine getirilmediğini ve İngiliz yönetimi için bir tehlike haline geldiğini düşünüyordu. Batı eğitimi almış Hintlilerin kendi ülkelerinin yönetiminde daha büyük bir rol arayışındaki hayal kırıklıklarını doğru bir şekilde değerlendiren Lansdowne, Hindistan'dan sorumlu devlet sekreteriyle yaptığı yazışmalarda bu özlemler karşılanmadığı takdirde İngiltere'nin Hindistan'da güçlenecek ve kaçınılmaz olarak bizden zorla alınacak reformlara yol açacak siyasi bir huzursuzlukla karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı. Lancetown'un Kanada'daki yaverlerinden Lord Minto, 1905 ila 1910 yılları arasında genel vali, 1892 reform planının büyük ölçüde genişletilmesine ve Hindistan'dan sorumlu devlet sekreterinin Londra'daki konseyine iki Hintlinin atanmasına, 1909 Hindistan Konseyleri Yasası, yardımcı oldu. Üç reformcunun da Hindistan'daki İngiliz yetkililer arasında ezici bir muhalefetle karşılaştığını belirten Minto, Hindistan'dan sorumlu devlet sekreterine yazdığı bir mektupta, bu muhalefetin başka bir ırka karşı içsel yargımızdan kaynaklandığını itiraf etti. Bu muhalefet, Başbakan Lord Salisbury önderliğindeki parlamentodaki baskın muhafazakar parti tarafından desteklendi. Dada Bay bir sonraki İngiliz seçimlerinde Liberal Parti adayı olarak yarışmayı planladığını öğrenen Salisbury, bir konuşmasında parlamentoda bir siyah adamın oturmasına asla izin vermeyeceğini ilan etti. Bu muhalefet, Ripon'un reformlarını ve 1892 ve 1909 tarihli konsey yasalarını zayıflatmayı başardı ve Lansdown'un korktuğu gibi, Batı eğitimi almış Hintlilerin yükselen siyasi özlemlerini ve ekonomik kaygılarını karşılamak için çok az ve çok geç kaldıkları ortaya çıktı. Britanya'daki Hint siyasi reformuna yönelik muhalefeti kırmak amacıyla, Hindistan Ulusal Kongresi, Britanya parlamentosundaki İrlanda özerklik yanlılarıyla ittifaklar kurdu ve ayrıca 1905'te bir Asya gücünün bir Avrupa Emperyal Devleti'ni yendiği Rus-Japon Savaşı'nın sonuçlarından da güç kazandı. Milliyetçi düşünceli Hintliler, yalnızca Britanya Emperyal Devleti'nden değil, kendi hareketlerinin içinden de muhalefetle karşılaştılar. Hareketlerinin liderlerinin çoğunun, Lansdown'un selefi olan Dufferin ve Ava Markisi'nin bir akşam yemeği konuşmasında mikroskobik bir azınlık olarak nitelendirdiği, en ayrıcalıklı sosyal sınıflardan gelen batı eğitimli orta sınıftan geldiğinin farkındaydılar. Bununla birlikte, sayıları hızla artıyordu ve Batı eğitimi, demiryolu ulaşımı ve diğer modern teknoloji unsurları gibi Britanya yönetiminden elde ettikleri faydalar, hem ulusal birlik duygusunu teşvik etmiş hem de halklarını kaybettikleri egemenliklerini geri kazanmak için bir araya getirme araçlarını sağlamıştı. Başlangıçta çoğunlukla Batı eğitimi almış seçkin kesime hitap eden, Hükumetteki görevlere kabul gibi endişe verici konuları ele alan Hindistan Ulusal Kongresi, İngiliz ekonomi politikasına yönelik saldırıları ve İngiliz Hindistan ordusunun imparatorluğun diğer bölgelerinde emperyalizmin bir aracı olarak kullanılmasına yönelik eleştirileriyle kamuoyu desteği kazandı ve kitlesel siyasi eylemin temelini attı. Hindistan Ulusal Kongresi, Hintliler arasındaki geleneksel etnik ve dini bölünmelerle de yüzleşmek zorunda kaldı. Birçok Müslüman ve diğer azınlık grubu, politikaları bir kişi, bir oy ilkesiyle belirlenen yeni bir Hindu çoğunluklu ulusta pek bir gelecek görmüyordu. Dahası, 20. yüzyılın ilk 10 yılında, kademeli ve barışçıl anayasal değişiklik yoluyla daha fazla güç arayan ılımlı kongre liderleri, Acil sıvaraş, öz yönetim, isteyen ve İngiliz yetkililerini iş yerlerinde veya ırksal olarak ayrıcalıklı kulüplerinde öldüren suikastçıları ve intihar bombacılarını, hem erkek hem de kadın, teşvik eden daha aşırı milliyetçi gruplardan sert bir rekabetle karşı karşıya kaldılar. Bu grupların en yetenekli temsilcisi, ateşli Hindu milliyetçisi Bal Gangadhar Tilak, bu tür şiddeti teşvik ettiği için 1908'den 1914'e kadar hapsedildi, bunu yaptığını reddetti. Ancak daha sonra sıvaraj benim doğuştan hakkımdır ve onu alacağım. Açıklamasıyla ün kazandı. 1914'te 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi, İngilizleri Hindistan'ın siyasi işlerine farklı bir bakış açısıyla yaklaşmaya zorladı, bu da Tila'nın özellik hedefine yönelik savaş sonrası harekete destek anlamına geliyordu. Bunu yapmaktan başka seçenekleri yoktu, çünkü İngiltere, Belçika ve Kuzey Fransa'daki Alman saldırısını durdurmak ve Osmanlı İmparatorluğu Alman ve Avusturya ile ittifak kurmaya karar verdiğinde Osmanlılara karşı kullanmak için Hint birliklerine son derece ihtiyaç duyuyordu. Ayrıca, tamamı beyaz yerleşimcilerle dolu ve Hindistan hariç hepsi özerk olan büyük kolonileri arasında birleşik bir savaş çabası oluşturması gerekiyordu. Bu bariz eşitsizlikten öfkelenen Tilak ve Hindistan'da uzun süredir yaşayan ve gazete editörlüğü yapan, ateşli, sarı giyen Eni Bezint, imparatorluk içinde özellik talep eden, ancak bunu sadakat karşılığında değil, Hindistan'ın imparatorlukta eşit bir ortak olarak yerinin tanınması karşılığında isteyen özellik liglerini kurdular. Çabaları, yükselen genç Müslüman lider Muhammed Ali Sina'da dahil olmak üzere birçok Hindu ve Müslümanın desteğini kazandı. Bununla birlikte, Hindistan'daki İngiliz yönetimine yönelik eleştiriler, en azından başlangıçta, İngiltere'nin öne sürdüğü yeni bakış açısının savaşın sonunda istenen hedefe doğru büyük bir ilerlemeye yol açacağına olan inançla yumuşatıldı. Çoğu Hintli, statüsü veya siyasi bağlılığı ne olursa olsun, Savaşa yardım etmek ve sonunda tüm cephelerde savaşan yaklaşık 1 milyon Hint askerinin askere alınmasına yardımcı olmak için Hindistan gelirlerinin İngiltere'ye aktarılmasını destekleyecekti, bu askerlerden 50 bini öldü ve 70 bini yaralandı. 28.500 Hintli askerin ilki Eylül ve Ekim 1914'te Batı cephesine ulaştı. Belçika ve Fransa üzerinden gerçekleşen ilk Alman ilerleyişini durdurmaya hizmet ettiler ve İngiliz birliklerinin Alman kuvvetlerine kıyasla sayıca çok az olduğu Flanders'taki İngiliz mevzilerini kurtarmak için tam zamanında geldiler. Ypres, Loos ve Neuf Çapel savaşlarında savaştılar ve savaşta Hintlilere verilen ilk iki Victoria haçını kazandılar. Modern siper savaşını ilk deneyimleyenler arasında yer almalarının yanı sıra, Hintli sipahiler, kendi dillerini konuşamayan subayların emrinde hizmet etmek zorunda kaldılar, çünkü kendi İngiliz-Hint ordusu subayları savaşın ilk kanlı harekatlarında öldürülmüştü. Bu koşullar verimliliklerini azaltmaya başlayınca, Afrika ve Orta Doğu'ya, orada savaşan Hint birliklerine katılmak üzere gönderildiler ve bir kez daha, yenilgiye rağmen, mükemmel performans sergilediler. Zira İngiliz ordusu komutasındaki Mezopotamya'ya konuşlandırılan Hint seferi kuvvetlerinin büyük bir kısmı, İngiliz hükümetinin Bağdat'ı ele geçirme konusundaki aşırı hevesi nedeniyle 1915 ila 1916'daki birinci Kut muharebesinde yok edildi. Bununla birlikte, savaşa katılan Hint kuvvetleri arasında en yüksek kayıp oranı Gelibolu'da yaşandı, burada 3000 Hint savaşçısından 1624'ü öldü veya yaralandı. Savaş alanında yazılan Hint mektuplarında zehirli gazlar, bombalar, dakikada 700 mermi atan makineli tüfekler, büyük ve küçük toplar, devasa, top mermileri, zeplinler, havadan bomba atan büyük ve küçük uçan makineler, vücudu tutuşturan sıvı ateş gibi ifadeler yer alıyordu. Bir Pencaplı asker evine şöyle yazdı, hiç kimse Pencapa sapasağlam dönemez. Sadece kırık uzuvlar dönebilir. Başka bir Hintli asker ise şöyle yazdı, bir saatte 10.000 adam öldürülüyor. Daha ne yazabilirim ki? Hindistan iç Cephesi'nde, Hindistan Ulusal Kongresi ve Müslüman Birliği'nin savaşa verdiği Birleşik Destek, iç terörizmin azalmasına yardımcı oldu. Bengal'de sınırlı şiddet içeren aşırılıkçı eylemler yaşandı ve Kaliforniya, Singapur ve Pencap'ta İngiliz yönetimine karşı Hint muhalefetini bir araya getiren küçük ama aktif bir devrimci gadar, isyan, hareketi vardı. Bununla birlikte, İngiliz yöneticiler bu hoşnutsuzluk belirtilerini kamuoyunda Almanya'nın maaşlı anarşistlerine, ki Almanya onlara silah tedarik etmeye çalışmıştı, bağladılar. Müttefik savaş çabaları için stratejik olarak hayati önem taşıyan gıda ve savaş malzemesi ihracatında herhangi bir aksama olmadı. Ancak, Güney Asya'nın kendisi savaştan fiziksel olarak neredeyse hiç zarar görmeden çıkarken, bazı kıyı gemileri batırıldı ve kıyı şehirleri Alman kuruvazörü Emden tarafından kısa süreliğine bombalandı, milyonlarca Hintli sivil daha düşük bir yaşam standartına katlandı ve bazı bölgelerde savaş zamanı ihracatından ve kamu ve özel paranın savaş çabalarına yönlendirilmesinden kaynaklanan gıda kıtlığı ve yüksek fiyatlar nedeniyle kıtlık yaşandı. 1916 sonbaharına gelindiğinde, savaşın sonu görünmüyor ve Hintliler için maliyeti artıyorken, Hindistan Ulusal Kongresi, Müslüman Birliği ve önde gelen Hint milliyetçi gazeteleri, İngilizlerin savaş sonrası siyasi reform vaatlerini yerine getirme niyetinde olduklarına dair bir işaret istemeye başladılar. Bu talepler geri çevrilince, Hindu ve Müslüman milliyetçiler, Kuzey Hindistan'daki Lucknow'da kendi önerilerini ortak Kongre Müslüman Birliği planı destekleme konusunda anlaştılar. Bu plan, iki topluluk arasındaki çoğunluk azınlık temsili konusundaki geçmiş siyasi bölünmeleri aşıyordu. Ayrıca, kendi ülkelerinin yasama organlarında Hintlilerin seçilmiş çoğunluğunu sağlayacak bir planı da içeriyordu, Lucknow Paktı Hindu-Müslüman siyasi uzlaşmasının zirve noktası olacaktı. Hint milliyetçileri, bu planı, nihayetinde imparatorluk içinde Hint özelliğini güvence altına almanın ve savaş sonrası reformlar konusunda kabul edecekleri asgari şartın aracı olarak benimsediler. Bu tür baskılar karşısında, Genel Vali Lord Chelmsford 1916 1916-1921 ve Yürütme Konseyi bir dereceye kadar reform yapmaya istekliydi, ancak Hindistan yasama organlarında seçilmiş Hintli çoğunluklara razı olmadılar. Seçilmiş Hintli yasama çoğunluklarını, İngiliz yönetiminin erken sonlanması olarak gördüler, Chemsford'un birçok meslektaşı ise Hindistan'ın en az bir nesil daha İngiliz vesayeti altında kalması gerektiği göz önüne alındığında bunun erken olduğunu düşünüyordu. Londra'daki devlet sekreterine Chemsford yönetiminin reform politikası konusunda danışmanlık yapan bir komitedeki tek Hintli üye olan Sir Afsar Ali Beyk, bu görüşün Genel Vali Konseyi'nin bazı üyelerinin yapmaya kararlı olduğu gibi aşırıya götürüldüğünde Hindistan'ın, imparatorluğun kendi kendini yöneten bir birimi olma olasılığından, yakın veya uzak, fiilen dışlanabileceği anlamına geleceğini doğru bir şekilde gözlemledi. Ancak Chemsford'un büyük hayal kırıklığına uğramasına neden olan şey, Londra hükümetinin savaşla çok meşgul olması ve geliştirdikleri herhangi bir reform planını ciddiye almalarına izin vermemesiydi. Bu kararla eli kolu bağlanan ve siyasi reform konusunda harekete geçmemesi nedeniyle giderek daha sertleşen Hint eleştirilerinden utanan Hint hükümeti, otoritesini korumak için Haziran 1917'de Hint ayaklanmalarına karşı sert önlemler almaya karar verdi. Bu, o zamanlar 70 yaşında olan Annie Besant'ın duruşma yapılmadan gözaltına alınmasını da içeriyordu. Bazı İngiliz yetkililer bunun sadece onun ve kendisinin ve Tilak'ın ev yönetimi liglerinin siyasi profilini yükselteceğini önceden fark etmişti. Haklıydılar. Tej Bahadur Sapuru, C. C.R. Das, Sarojini Naidu, bir gün bir Hint eyaletinin ilk kadın valisi olacak olağanüstü milliyetçi şair, ve Rabindranath Tagore, Edebiyat dalında Nobel ödülü kazanan ilk Güney Asyalı, dahil olmak üzere Milliyetçi Hareket'in önde gelen isimleri daha sonra resmen liglere katıldı. Bezint aynı yılın ilerleyen aylarında kongre başkanlığına seçildi. Hindistan'daki siyasi durum hızla kötüleşirken ve Hindistan'ın savaşa desteği hala hayati önem taşırken, Hindistan'dan sorumlu devlet sekreteri Edwin Samuel Montagu, 20 Ağustos 1917'de parlamentoda, Bundan böyle İngiliz politikasının amacının Hindistan'da sorumlu hükümetin İngiliz İmparatorluğunun ayrılmaz bir parçası olarak aşamalı olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, yönetimin her dalında Hintlilerin artan katılımı ve kendi kendini yöneten kurumların kademeli olarak geliştirilmesi olduğunu açıkladı. Hem Hintli ılımlıların hem de aşırılıkçıların büyük memnuniyetine, Montagu bu açıklamaların ardından... Bu amacı daha da ilerletmek için tasarlanmış yasalar hazırlamak amacıyla, alt kıtadaki Hint liderleriyle, genel vali ve diğer yetkililerle yerinde görüşmek üzere bir heyetin başında Hindistan'a geldi. Bu görüşmelerin başlangıcında, Montagu'nun emriyle gözaltından serbest bırakılan Besant, bir karşılama konuşması yaptı. 1914'te hapisten çıkan ancak yakından izlenen Tilak, geleneksel Hint karşılaması olan çiçeklerden bir çelengi Montagu'nun boynuna taktı. Bu karşılıklı saygı ve uzlaşma gösterilerine tanık olan herkes bundan memnun değildi. Hindistan'daki siyasi reformlara karşı olan Hindistan Dışişleri Bakanı'nın danışmanı Sir Malcolm Seton, bu olaylara tanık olduktan sonra yazdığı bir mektupta acı bir şekilde, Bal Gangadhar Tilak'ın Dışişleri Bakanı'na çiçekten bir çelenk taktığını görmek için yaşayacağımı mı sanıyorsunuz?" diye belirtti. Aslında, Montagu'nun gelişinden önce bile, Seton gibi kendi heyetinin üyeleri, Hindistan'daki yüksek rütbeli yetkililer ve Britanya'daki muhafazakar politikacılarla birleşerek Montagu ve Chemsford'un ilerici çabalarını baltalamaya hazırdı, Tıpkı bu grupların 1892 ve 1909'daki konsey reformlarının liberal ruhunu baltaladığı gibi bu hedeflerine ulaştılar. Montagu Chemsford veya Montfort reformları nihayet 1919 Hindistan hükümeti yasası olarak yasalaştığında, İngiliz vaatlerinin savaş sonrası daha önemli reformlarla yerine getirileceğine inanan hem ılımlı hem de aşırı uçtaki kongre liderleri için bir utanç kaynağı oldu, Hatta Hindistan'daki İngiliz yetkililer bile bunun makul bir varsayım olduğunu kabul etmişti. Reformlar, eyalet düzeyinde yalnızca çok sınırlı bir güç paylaşımı sunuyordu ve Hindu ve Müslüman liderlerin savaş sırasında kurduğu birliği tehdit eden Hindu ve Müslümanlar için ayrı seçim bölgeleri sağlama İngiliz uygulamasını sürdürüyordu. Bu durum, milliyetçileri, bunlara en iyi nasıl yanıt verileceği konusunda çeşitli gruplara böldü, Montagu'nun reformlara yönelik resmi muhalefeti aşmak için gösterdiği samimi çaba göz önüne alındığında, planı tamamen reddetmek cömertlikten uzak olurdu, ancak kendi savaş zamanı önerilerinden çok uzak kalan teklifleri kabul etmek ise yutulması zor bir hap gibiydi. 1918'de seçenekleri değerlendirmek üzere düzenlenen Hindistan Ulusal Kongresi'nin özel oturumunda yaptığı bir konuşmada Tilak, Annie Besant ve Kongre'nin diğer birçok liderinin reformların hayal kırıklığı ve yetersiz olduğu görüşünü dile getirdi. O da, Sir Afsar Ali Alibeyk gibi, reformları, en az 10 yıl ve belki de bir nesil boyunca öz yönetime doğru gerçek ilerlemeyi geciktirecek olan katı İngiliz-Hindistan yetkililerinin görüşlerini yansıtan reformlar olarak gördü. Reform önerilerine karşı muhafazakar tepkinin gücü o kadar yaygındı ki, önemli yetkililerin Hindistan'daki huzursuzluğun son 10 yılların en düşük seviyesinde olduğunu kabul etmesine rağmen, Hindistan hükümeti reformların yasalaşmasının hemen ardından, Hindistan'daki kişisel ve siyasi özgürlüklere benzeri görülmemiş kısıtlamalar getiren Rowlet yasasını da neredeyse eş zamanlı olarak kabul etti. Kongre ve önde gelen Hint gazeteleri bu adımı canavarca ve barışçıl, kanunlara uyan insanların en kötü duygularını uyandıracak devasa bir hata olarak nitelendirdi. 1919 reformlarının temsil ettiği ihanet duygusu, Rovlet yasasının sertliği ve milliyetçi siyasi partiler arasında yeni yasaya en iyi nasıl yanıt verileceği konusundaki bölünmeler, genç milliyetçileri, ılımlı liderlerin kademeli yaklaşımının ötesine geçecek ancak İngilizleri daha büyük baskı eylemlerine kışkırtabilecek şiddet içeren aşırılıkçı eylemlerden de kaçınacak yeni bir yaklaşım aramaya yöneltti. Bu yeni yaklaşımı, Mahatma, büyük ruhlu kişi, olarak tanınan karizmatik muhandaz Karamçend Gandhi tarafından geliştirilen şiddetsiz sivil itaatsizlik stratejisinde bulacaklardı. Batıda eğitim görmüş birçok Hintli gibi, Gandhi de çocukluğundan beri İngiliz yönetimine direnmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdı. 1880'lerin başlarında, bir çocukken, akıl hocası Mehtab Singh'in tavsiyesi üzerine et yedi. Singh, İngilizlerin Güney Asyalılara karşı üstünlüğünü sağlayan şeyin bu beslenme alışkanlığı olduğunu savunuyordu. Genç Gandhi'ye, biz zayıf insanlarız, dedi, çünkü et yemiyoruz. İngilizler bize hükmedebiliyorlar çünkü onlar etiyorlar. yiyorlar. Dene ve verdiği gücü gör. Denedi ama babasının isteği üzerine bu girişimden vazgeçti. Babası modern bir adamdı ama geleneklere değer veriyordu tıpkı Gandhi'nin kendisi gibi. Bombay'daki aile şirketinde avukat olmak için İngiltere'de eğitim aldıktan sonra, batılı siyasi teorisyenlerin çalışmalarına olduğu kadar klasik Hint felsefi siyasi geleneğinin metinlerine de aşinaydı. Seçtiği siyasi eylem biçimi, her ikisinin de unsurlarını birleştirecekti. Londra'da hukuk eğitimini tamamladıktan ve kısa bir süre Hindistan'a döndükten sonra Gandhi, Güney Afrika'ya avukat olarak gitti ve demiryolu projelerinde çalışan Hintlilerin ihtiyaçlarını karşılamak için oraya giden Hintli tüccarların işlerini yürüttü. Orada, Beyaz Güney Afrikalıların ırkçılığını deneyimledikten sonra, Modern Hinduizmin temel metinlerinden biri olan ve doğruluk peşinde özverili eylemi çağrıştıran Bhagavad Gita'dan, dağdaki vaazın sevginin dönüştürücü gücünden, Amerikalı filozof Henry David Thoreau'nun hükümet destekli adaletsizliğe karşı sivil itaatsizlik uygulamasından ve Gandhi'nin Batı Hindistan'daki doğum yerinde yaygın olan Jain Budist şiddetsizlik, ahimsa, felsefesinden beslenen Satyagraha, gerçeğe sıkıca bağlı kalma ile deneylerine başladı. Gandhi, bu ve diğer insan dönüşümü felsefelerinin bir sentezi yoluyla, baskıcıyı adaletsizliğin, kişinin kendisi için arzuladığı şeyi başkalarından esirgemesi olduğu gerçeğini kabul etmeye ikna etmek için tasarlanmış şiddetsiz siyasi eylem için bir araç yarattı. Gandhi'nin görüşüne göre, zalime karşı şiddet, onun kendi şiddet içeren davranışlarını haklı çıkarmasına olanak tanıyordu. Şiddetsiz direniş, bu kaçış yolunu ortadan kaldırmakla kalmıyor, aynı zamanda zalime kucak açarak uzlaşma için alan yaratıyordu. Hindistan'daki İngiliz egemenliğine son verme kampanyasına gelince, Barış ve Savaşta Şiddetsizlik adlı eserinde şöyle yazmıştı, Şiddetsiz bir devrim, iktidarı ele geçirme programı değildir. İlişkinin dönüşümü ve barışçıl bir iktidar devriyle sonuçlanan bir programdır. Gandhi, Güney Afrika'daki Satyagraha uygulamasından sınırlı bir başarı elde etti, ancak başardıkları onu ırk ayrımcılığına karşı mücadelede tanınmış bir figür ve 1915'te Hindistan'a döndüğünde bir kahraman yaptı. Gandhi'nin ilk siyasi icraatlarından biri, İngilizlere ait çivit tarlaları sisteminin dayattığı koşullara karşı köylü direnişine önderlik etmekti, bu nedenle kısa süreliğine hapse girdi. Bu eylem, Hindu kentli orta sınıf arasında geleneksel olarak yaygın olan kongrenin takipçi kitlesinin ötesine geçen bir destek sağladı. Ayrıca, 1. Dünya Savaşı'nın sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasını protesto etmek için ortaya çıkan Müslüman İlafet Hareketi'ne destek vererek milliyetçi hareketi genişletmeyi amaçladı. Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, Osmanlı İmparatorluğunun İslam dünyasının birliğinin sembolü rolüne yönelik Avrupa liderliğindeki bir saldırı olarak algılanan şeye karşı protesto gösterileri düzenlemişti. Hintli Müslümanlar hilafet mücadelesine katıldılar, ancak İngilizlerin Orta Doğu'yu bölüp yönetmeye kararlı olanlar arasında olduğuna ikna olmak için uluslararası bir harekete ihtiyaç duymadılar, çünkü İngilizlerin bunu Güney Asya'da zaten yaptığını düşünüyorlardı. Gandhi, hilafet hareketi ile özdeşleşti çünkü yerel Müslüman muhalefetini, İngilizlerin İslam dünyasına müdahalesine karşı bir araç olarak kullanarak Hintli Müslümanları Hint özgürlük hareketine daha yakından bağlamayı umuyordu. Bunu yapmak zorunda kaldı çünkü geleneksel Hindu dini sembollerini ve taktiklerini, ahimsa gibi, kullanması, Hindular arasında olduğu kadar Müslümanlar arasında aynı etkiyi yaratmıyordu. Bununla birlikte, Peştun dilinin konuşulduğu Hint-Afgan sınır bölgelerinin sömürgecilik karşıtı kahramanı Müslüman lider Abdül Gafarhan, Satyagraha'yı benimsemesi nedeniyle sınır Gandisi olarak tanındı. Gandhi'nin ilkelerini sabır ve mizah yoluyla yaşamaya çalışmasından ve karşılaştığı herkese saygı göstermesinden etkilenmişti. Sonuç olarak, Gandhi'nin kişisel karakteri birçok kişiyi milliyetçi davaya çekerken, Kitlesel boykot ve sivil itaatsizlik kampanyalarının gücü, İngiliz yönetiminin sona ermesinden fayda sağlamayı amaçlayan herkesi kazandı. Bunlar arasında, bağımsızlık hareketini besleyen mali katkılarıyla öne çıkan Tata, Çelik ve Birla, Jüt ve Pamuk, aileleri gibi Güney Asya'nın önde gelen girişimcileri de vardı. Az sayıda Hintli iş adamı, özel servetin kamuya emanet olduğu inancını Gandhi ile paylaşıyordu. Ancak Satyagraha'yı kendilerini İngiliz Emperyal Kontrolü'nden ve haksız İngiliz rekabetinden kurtarmanın en iyi yolu olarak görmeye başladılar. Gandhi'nin, birçok Hint ailesini mahveden alkol tüketimi gibi ahlaksız faaliyetlere karşı çıkması ve kadınların ilerlemesine olan bağlılığı, aralarında daha önce ilk kez yabancı bir topraklarda, Almanya, 1907. Hint ulusal bayrağını dalgalandırarak tarihe geçen ateşli milliyetçi Madam Bikhaiji Rastum Cama ve şair ve Hindistan Ulusal Kongresi Başkanı, 1925. Sarojini Naidun'un da bulunduğu birçok sosyal reformcu ve kadını kendine çekti. Gandhi'nin ırkçılığa karşı mücadelesi, Batı Hindistan'daki İngiliz yanlısı Parsilerin birçoğunu bile milliyetçi davaya yönlendirdi. Milliyetçi davaya olan bu bağlılıktaki değişim, 1924 ve 1930 yıllarında Hindistan'ı gezen Amerikalı finansçı Robert Drennan Kravat tarafından fark edildi. Bir İngiliz yetkilisine bunu açıklamasını istediğinde, cevap şu oldu. Çünkü Bombay Yat Kulübü'ne üye olmak istiyorlar ve biz onları içeri almıyoruz. Kravat, 1931'de o ziyarete dair anılarında, genç adam haklıya çok yakındı diye değerlendirdi. Abdülgaffar Han ve birkaç önde gelen Müslümanın desteğine rağmen, Gandhi geleneksel Müslüman elitlerle yakın bağlar kurmayı veya kitlesel düzeyde Hindu-Müslüman birliğini sürdürmeyi başaramadı. Aralık 1906'da, Said Ahmed Han gibi muhafazakar nevablar, dini liderler ve entelektüellerden oluşan küçük bir çevreden bir grup Müslüman lider, hızla mobilize olan çoğunluktaki Hindu siyasetine karşı bir denge unsuru olarak hizmet edebilecekleri umuduyla İngiliz yöneticilerinin desteğini kazanmaya çalışan tüm Hindistan Müslüman Birliğini kurdu. 1922'de halifeliğin sona ermesi birçok Müslümanı İngiliz yönetiminden uzaklaştırdığında, Müslüman birliği tavrını değiştirdi ve milliyetçi ana akıma katıldı, bu geçişe, 1913'te birliğe katılan Muhammed Ali Sina'da yardımcı oldu. Sina, Gandhi gibi, olağanüstü siyasi becerilere sahip, İngiltere'de eğitim görmüş bir avukattı. O dönemde, Gandhi'nin birleşik ve bağımsız bir ulus vizyonunu paylaşıyordu, ancak alt kıtanın en büyük azınlığının çıkarlarını korumak için, gelecekteki herhangi bir ulusal mecliste Müslümanlara koltukların üçte birini ayırmayı hedefliyordu. Bununla birlikte, 1930'lar ve 1940'larda Cina ve Müslüman birliği giderek daha ayrılıkçı bir tutum sergiledi, bu tutum, Hindu aşırıcılardan giderek daha fazla uzaklaşan birçok Müslüman arasında popülerlik ve güç kazandı. Bu aşırıcılık yanlıları, Gandhi'nin kurmaya çalıştığı uzlaşmayı engelleyen belki de en büyük güçtü. Sadece Hintli Müslümanların Hinduizme yeniden dönüştürülmesi için yürüttükleri kampanyayı hızlandırmakla kalmadılar, aynı zamanda Gandhi'nin savunduğu siyasi laikliğe ve dini senkretizme de karşı çıktılar. Gandhi'nin kampanyaları, yetersiz kitle iletişim kaynakları nedeniyle de sekteye uğradı, bu durum, Baskıcıların kalplerine hitap etmek için gereken milyonlarca özgürlük savunucusu arasında şiddet içermeyen davranışları sağlamak için gerekli disiplini oluşturmasını zorlaştırdı. Bu sorun, Gandhi'nin ilk büyük siyasi kampanyası olan 1919'da Hindistan çapında bir grev, Hartl, yoluyla Rowlet yasasını yürürlükten kaldırma çabası sırasında ortaya çıktı. Pencap'ta, yerel bir yetkili, başka bir büyük isyan olasılığından o kadar korktu ki, Yerel askeri komutanı çağırdı, komutan, bu tehdit karşısında İngilizlerin kararlılığını göstermek için, 13 Nisan 1919'da Amritsar'da barışçıl bir mitingde yüzlerce silahsız göstericinin katledilmesine yol açan emirler verdi. Gandhi, katliamdan önceki günlerde İngilizlerin yerel liderleri aniden ve açıklanamayan bir şekilde ele geçirmesiyle tetiklenen bir isyanı önleyemediği için olaydan kendini sorumlu tuttu. 1922'de, bir polis karakoluna yönelik tek bir ölümcül şiddet eylemi, aksi takdirde barışçıl geçen ulusal bir protestoyu gölgelediğinde, bir başka kampanyayı daha sona erdirdi. İngilizler, Gandhi'yi tutuklayarak, hapsedilmesinin Hindistan Milliyetçi Hareketi içindeki bölünmeleri yeniden alevlendireceğine inanmışlardı ve bu da gerçekleşti. Dahası, Milliyetçi Hareketin yeni bir düşmanı vardı, Winston Churchill. Churchill, İngiliz Hindistan'ının kendi kendini yönetmeye hazır hale gelmesi için nesiller boyu daha İngiliz yönetimine ihtiyaç duyacağı ve bu gelişmenin toprak sahibi sınıfının ve diğer geleneksel elitlerin egemenliğinin ezilmesine bağlı olduğu yönündeki, ayaklanma sonrası hakim görüşten nadiren sapmıştı, Britanya'nın kendisi de bu hedeflere Birinci Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre önce ulaşmıştı. Bununla birlikte, Hindistan'daki kısa bir askerlik hizmeti sırasında, Hindistan'ın kuzeybatı sınırında, yerel halkın kendi toprakları olarak gördüğü topraklarda İngiliz birliklerinin varlığı nedeniyle savaşan topluluklara karşı bir kampanyaya katılmıştı. Ayrıca 1919'daki Amritsar katliamından duyduğu üzüntüyü dile getirerek parlamentoda şunları söyledi, birliklerle yerli halk arasındaki çatışmalar, Birinci Dünya Savaşı'nın kasvetli sonrasında acı verici derecede sık yaşandı ve Amritsar kalabalığın ne silahlıydı ne de saldırıyordu. Ancak, imparatorluk fikrine olan bağlılığı tamdı. 10 yıl içinde Churchill, Güney Asya'da yetki devrine karşı çıkan en önde gelen isim oldu. 1931'de, o zamanki Genel Vali Lord Irwin'in, her zaman olduğu gibi sıradan bir doti, vücuda sarılan dikişsiz bir kumaş, diyerek bu toplantılara katılan Gandhi ile müzakere etme çabalarını kınadı. Churchill, 23 Şubat 1931'de muhafazakar bir siyasi toplantıda yaptığı konuşmada, doğuda iyi bilinen türden, isyankar bir avukat olan Bay Gandhi'nin, şimdi bir fakir, kutsal adam, kılığında, yarı çıplak bir şekilde genel vali sarayının merdivenlerinden çıkarak Kral İmparatorun temsilcisiyle eşit şartlarda görüşmeye gelmesini görmek endişe verici ve aynı zamanda mide bulandırıcıydı dedi. Gandhi, ile karşı başarılı bir şekilde durumu tersine çevirerek, sadece Hindistan'ın çıplak milyonlarıyla özdeşleşmeye çalıştığını söyledi. Aslında, Churchill'in endişeleri belki de siyasi veya ırksal olmaktan çok ekonomikti. Bir konuşmasında, Hindistan'ın İngiliz ekonomisi için o kadar önemli olduğunu, eğer birlikleri Hindistan'dan geri dönerse arkalarında kıtlık getireceklerini söylemişti. Yanılıyordu. Mace olayında belirttiği gibi, Hindistan, emperyal boyunduruğundan kurtulduğunda daha iyi bir ticaret ortağı olacaktı. Ocak 1930'da Gandhi artık hapiste değildi ve orada geçirdiği süre boyunca yaşadığı sağlık sorunlarından kurtulmuştu. Ulusal bağımsızlık ilanıyla milliyetçi özlemleri yeniden canlandırdı ve kısa süre sonra 1930 ila 1934 yılları arasındaki sivil itaatsizlik kampanyasını başlattı. Bu kampanya sırasında, uzun süredir devam eden gerici İngiliz tuz vergisinin ruhuna aykırı, hatta belki de harfiyen aykırı bir şekilde, denizden sembolik olarak tuz yapma eylemiyle sonuçlanan 241 millik bir yürüyüşe başladı. Bu meydan okuma eylemi nedeniyle Gandhi hemen tutuklandı, oysa bu şekilde yapılan tuz vergilendirilmiyordu ve yenilebilir değildi. Ancak binlerce kişinin Gandhi'ye katıldığı bu tuz yürüyüşü, İngilizlerin en çok parası olmayanları etkileyen bir vergiye olan bağımlılığına dünya çapında dikkat çekti. Zenginlerin hayatta kalmak için çok az tuza ihtiyacı vardı ve gelirleri vergiden neredeyse hiç etkilenmezken, bu vergi tarlalarda ter döken yoksul çiftçiler için ağır bir darbe oldu, çünkü vergi onların kıt kazançlarının büyük bir bölümünü alıyordu. Geçmişte Gandhi'ye güvenmeyen birçok Hintli ona destek verdi ve bu da Gandhi'nin sonunda sömürge hükümetini önemli siyasi tavizler vermeye zorlamak için kullandığı gücü sağladı, bu tabizler arasında eyalet özelliği, doğrudan seçimler ve tüm Hindistan Federasyonu için bir şablon, 1935 Hindistan Hükümeti yasası, yer alıyordu. Tam bağımsızlığın artık kaçınılmaz olduğuna inanan Gandhi, Güney Asya'daki din ve kast ayrılıklarını taban düzeyinde Satyagraha yoluyla iyileştirme çabasıyla Sarvodaya'ya, herkesin yükselişi, odaklandı, bu ayrılıklar çözülmedikçe siyasi bağımsızlığın hiçbir anlamı olmayacaktı. Genç satyagrahileri, satyagraha uygulayıcıları, Hindu tapınaklarını ve alt sınıfların erişimini engelleyen köy kuyularını açmak için oturma eylemleri gibi şiddet içermeyen teknikler kullanmaya teşvik ederek yerel düzeyde kast ayrımcılığına karşı mücadele etti. Paralel çabalar Hindu-Müslüman birliğini kurmayı amaçlıyordu. Gandhi, haftalık gazetesi Genç Hindistan'da şöyle savundu, herkes bilir ki, Hindular ve Müslümanlar arasında birlik olmadan ulus tarafından kesin bir ilerleme kaydedilemez. Ancak yaptığı hiçbir şey hem Hindu hem de Müslüman liderler arasındaki bölücü havayı değiştiremedi. Hindistan Ulusal Kongresi'nin birçok üyesi o zamana kadar hayatlarının büyük bir bölümünü siyasi mücadelede geçirmişti ve Müslüman Birliği'nin yeni başkanı seçilen Muhammed Ali Sina, kendisini ulusal sahnede kanıtlamaya kararlıydı. İki taraf da gözlerini artık kaçınılmaz olan tam bağımsızlık hedefinden ayıramadı. Bunun sonucunda ortaya çıkan eylemler, Gandhi'nin en büyük kabusuna yol açtı, toplumsal şiddet ve alt kıtanın dini temelde bölünmesi. 1937'de, 1935 Hindistan hükümeti yasasının öngördüğü ulusal seçimler yapıldı. Bu seçimlerde, artık hem siyasi parti hem de hareket olan Hindistan Ulusal Kongresi'nin adayları büyük ölçüde zafer kazandı. Kongre bu zaferi, tüm Hintlileri temsil etme iddiasının teyidi olarak yorumladı ve sonuç olarak, kilit bölgelerde aday göstermeyen ancak bir güç paylaşımı anlaşmasının ortaya çıkmasını bekleyen Cina liderliğindeki Müslüman birliği ile iktidarı paylaşmayı reddetti. Bu cömertlik eksikliği, kongrenin kendisini İngiliz yönetimine karşı Hindistan'ın tek sesi olarak kurma mücadelesinden kaynaklanmış olabilir, ancak Müslümanların Hindu egemenliğindeki bir hükümete ilişkin korkularını azaltmaya hiçbir katkısı olmadı. İki yıl sonra, bölge bir kez daha bir dünya savaşına karıştı. Britanya, Afrika, Avrupa ve Orta Doğu'da savaşmak üzere, sayıları sonunda 2,5 milyonu aşan Hint birliklerini tekrar göreve çağırdı. 30 yıl önce Flanders'ta olduğu gibi, Britanya Hint ordusu, Hindistan'ın doğusundaki Manipur eyaletinin ormanlarında Japon işgalini püskürterek, Japon İmparatorluk güçlerinin Güney ve Güneydoğu Asya'da asla toparlanamadığı bir savaşta, dünya savaşının gidişatını değiştirmeye yardımcı oldu. Ancak, 30 yıl önce Hintliler kendi liderleri arasında en politik olarak gelişmiş olanların desteğiyle savaşırken, büyük savaşın devamında durum böyle olmadı. Britanya, 1935'te Hindistan'a, çoğu Hintlinin, özellikle de Britanya-Hindistan ordusundaki askerlerin sadakatini sağlamak için yeterli derecede özgürlük tanımıştı, bu askerlerin çoğu, Gandhi'nin siyasi kışkırtmalarından uzak kalan profesyonel asker topluluklarından geliyordu. Savaşın başlamasıyla birlikte Britanya, savaş sonrası reformlar konusunda yine belirsiz vaatlerde bulundu, ancak 1914'te olduğu gibi, 1939'da da Hindistan'ı tek taraflı olarak Almanya'ya karşı savaşa soktu. Kongre, Britanya'nın Hint liderleriyle herhangi bir istişarede bulunmadan hareket etme cüretinden öfkelendi ve sonunda, Birinci Dünya Savaşı'nın başında Britanya'nın verdiği siyasi vaatlerin ihanetinin tekrarını önlemek için Hindistan'a tam özellik sağlamanın bir yolu olarak işbirliği yapmama tutumunu benimsedi. İngiliz savaş çabalarında Hint ordusu ve Hindistan'ın kaynaklarının merkezi bir rol oynaması ve Japonya'nın, Savaşın başlarında ele geçirdiği Hint savaş esirlerini, Gandhi'nin baş Hindu rakibi Subhas Chandra Bose komutasında bir Hint ulusal ordusu kurmak için kurnazca siyasi amaçlarla kullanması nedeniyle, Britanya'nın Hint milliyetçileriyle müzakere etmekten başka seçeneği kalmamıştı. Bağımsızlık hareketini destekleyen işçi partisi lideri Sir Stafford Cripps, bu durumu çözmek için Hindistan'a gönderildi. Ancak 1942'deki Krips misyonu, Britanya'nın savaş zamanı başbakanı olan Winston Churchill tarafından engellendi. Londra'daki Mansion House'da yaptığı ünlü bir konuşmada tavrını açıkça ortaya koydu: "Kralın başbakanı olmak için Britanya İmparatorluğunun tasfiyesine başkanlık etmedim." Daha az bilinen şey ise, sadece Britanya Hindistan İmparatorluğunu elinde tutmakla kalmayıp, bu iki Britanya sömürgesini ayıran Tayland topraklarını ilhak ederek Burma'yı Malaya'ya bağlayarak savaş sonrası Asya'da genişletme kararlılığıydı. Britanya'nın savaş sonrası emperyalist genişlemesine dair bu bencil vizyonlar, Churchill'in Hint milliyetçiliğine karşı ömür boyu süren muhalefetini daha da güçlendirmekten başka bir işe yaramadı. Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen öncesine kadar en yüksek siyasi makamları aristokratlara ayıran ve halkın ihtiyaçlarını karşılamak için zenginlerden vergileri isteksizce artıran Britanya'nın sınıf sisteminin gerçekleri üzerine bir an bile düşünmeden, Churchill Parlamento'ya, Hindistan'ı kitleleri temsil etmeyen siyasi partilerinden ve sınıflarından korumaya devam etmenin Britanya'nın görevi olduğunu söyleyecekti. Bu görüşlerle tutarlı olarak, Churchill Crips misyonunun çalışmalarını baltalayarak kongreyi daha da yabancılaştırdı. Buna karşılık, kongre Hindistan'ı terk et hareketini başlattı. Sert ama yine de barışçıl bir kampanya olarak tasarlanmış olsa da, milliyetçiler arasında artan hayal kırıklığı, Avrupalı sivillere yönelik vahşi saldırılara yol açtı, bu sivillerden bazıları trenlerden sürüklenerek katledildi. İngilizler bu şiddet patlamasından kongre liderlerini sorumlu tutarak, Onları savaş süresince tutuklayıp hapse attılar. Müslüman birliği o zamana kadar kendisini, Müslüman çoğunluğa sahip bölgeler için özellik veya sömürgecilikten kurtulma sürecinin Müslüman çıkarlarını tehlikeye atması durumunda doğrudan bağımsızlık elde etmenin aracı olarak konumlandırmıştı. Müslüman birliği, kongre liderlerinin hapsedilmesinden faydalanarak İngiliz liderlerini sadık destekleriyle etkiledi. Bu duruş, savaşın sonunda meyvelerini verdi. 1946'da Hindistan'a gönderilen bir İngiliz kabine misyonu, gelecekteki Hindistan bağımsızlığı için bir zemin hazırladı. Bu plan, Müslüman birliğinin arzusunu karşılıyordu çünkü Müslüman çoğunluğa sahip bölgeler gibi bazı bölgelerin önerilen bir Hindistan federal devletinden ayrılmasına izin veriyordu. Kongre bu formülü kısmen reddetti çünkü İngiltere'nin, Geniş Güney Asya İmparatorluğu'yla gurur duyarak, alt kıtayı bölüp terk etmesini kabul edemiyordu. Ancak savaş sonrası ekonomik gerileme ve bunun sonucunda deniz aşırı garnizonlarını geri çekme ve kendi ülkelerini yeniden inşa etme ihtiyacı, İngiltere'yi Kongre ve Müslüman Birliği'nin uzlaşmazlığı nedeniyle oluşan Güney Asya bataklığından kurtulmaya itiyordu. Müslüman Birliği, 16 Ağustos 1946'da doğrudan eylem günü, Hartal çağrısında bulunarak, İngilizleri Hint Yarımadası'ndan çekilmeye zorladı. Bu, kongreyi kabine misyonunun planını kabul etmeye zorlamak ve böylece Müslümanların çıkarlarını tehdit etmesi durumunda federal birlikten ayrılmaları için bir yol sağlamak amacıyla tasarlanmış bir gerilim politikası olabilir. Ayrıca, Müslüman Birliği liderliğinin kabine misyonunun planını reddetme ve kitleleri doğrudan, Müslüman çoğunluklu bölgelerden oluşan ayrı bir devlet kurma yönünde tek taraflı bir çabaya dahil etme girişimi de olabilir. Ne Müslüman birliği ne de kongre, ardından gelenleri tahmin edememişti, sadece Kalküta'da 4 bin ölü ve 100 bin evsiz bırakan toplumsal şiddet dalgaları. Dahası, şiddet ve siyasi çıkmaz olasılığı, çökmekte olan İngiliz İmparatorluğunun yöneticilerini, Hint yarımadasındaki olayları artık kontrol edemeyeceklerine ve etmeyeceklerine ikna etti. 15 Ağustos 1947'de, 72 gün süren son müzakerelerin ardından, Britanya, iki devlete yalnızca yüzeysel olarak çizilmiş ortak sınırlar bırakacak kadar aceleyle yapılan bir bölünme yoluyla Hindistan ve Pakistan'a bağımsızlık verdi ve yarı özerk prens devletlerinin yöneticilerine, tebaalarının gelecekteki ulusal kimliklerini belirleme hakkı tanıdı. Hindistan-Pakistan sınırını geçen veya atalarının topraklarında sosyal, siyasi ve ekonomik olarak dışlanmış halde kalan Güney Asyalıların maruz kaldığı psikolojik ve maddi zararın tam boyutunu ölçmek asla mümkün olmayacaktır. Dahası, İngiltere'nin alt kıtadan aceleci bir şekilde ayrılmasının doğrudan sonucu olarak ortaya çıkan çatışmalarda, örneğin bölünme sonrası Keşmir'de, kaybedilen can sayısı artmaya devam ediyor. Tahmini 10 ila 15 milyon insan daha güvenli bir ulusal sığınak arayarak evlerini terk etti, Hindular ve Sihler Hindistan'a, Müslümanlar ise Pakistan'a gitti. Bu kadar gergin bir ortamda, çoğu zaman çok doğru olan katliam söylentileri etkilenen topluluklar arasında yayıldı. 1 milyona yakın insan intikam cinayetlerinde öldü. Bir kurtulan bir röportajda, kimse böyle bir soykırımın gerçekleşeceğini hayal etmemişti. Çünkü Hindular, Müslümanlar ve Sihler genellikle birbirlerinin toplum ve kültürleriyle iç içeydiler. Onlarla oynadınız, onlarla yaşadınız, birlikte yemek yediniz, dedi. Ancak bağımsızlık yaklaştıkça, aynı insanlar gelip evlerinizi yakıyor ve yağmalıyor. Kendi bölgelerinde güvende olmayan veya Pakistan'a gidemeyen, ya da her ikisi birden, birçok Müslüman, korunma arayışı içinde Delhi'de toplandı. Gandhi daha sonra, nadiren kullandığı ancak genellikle büyük etki yaratan bir özveri göstergesi olan ölüm orucuna başladı. Amacı, Hindistan'ın yeni hükümetini, kısıtlı kaynaklarının bir kısmını en savunmasız nüfusunun bu toplanmasını korumaya yönlendirmeye ikna etmekti. Delhi'deki ana Müslüman mülteci kampını ziyaretinden dönen bir yetkili olan G.D. Kosla, Gandhi'ye bu mültecilerin kendisine zaten Pakistan'a gitmek istediklerini söylediklerini, yani kendi insanlarımız evsiz ve barınaksız olduğu için bunu yapmaları için teşvik edilmeleri gerektiğini ima ettiğini bildirdi. Gandhi'ye, ne yapmalıyım, diye sordu. Gandhi, oraya gittiğimde, Pakistan'a gitmek istemediklerini söylüyorlar. Onlar da bizim insanlarımız. Onları korumalısınız, diye yanıtladı. Birkaç gün sonra, 30 Ocak 1948'de, Gandhi, Müslümanlara yardım etmeyi vatana ihanet olarak gören bir Hindu kök tendinci tarafından öldürüldü. Bölüm 8. Güney Asya ve Dünya, 1947'den günümüze. 14 Ağustos 1947'de gece yarısı tam saatinde, Dünya tarihi ve Güney Asya'nın bu tarihteki yeri konusunda ciddi bir araştırmacı olan Jawaharlal Nehru, radyo yayını aracılığıyla Hindistan'ın bağımsızlığını ilan etti. Milliyetçi Hareket'in 20 yıldan fazla bir süre önce tam bağımsızlığı elde etmeye kendini adadığında yaptığı kaderle bir buluşmadan bahsetti. Hindistan'ın ruhunun sömürge bağlarından kurtulduğunu ve yeni ulusun, özgürlüğünü elde etmek için yapılan fedakarlıkların karşılığını vermede hizmet edebileceği amacı dile getirdi. Bu kutsal anda, Hindistan'a ve halkına hizmete ve daha da büyük olan insanlık davasına adanma yemini etmemiz yerindedir. Hindistan'a hizmet etmek demek, yoksulluğun, cehaletin, hastalıkların ve fırsat eşitsizliğinin sona ermesi demektir. Neslimizin en büyük insanının, Gandhi, amacı, her gözden her gözyaşını silmek olmuştur. Bu belki de bizim için imkansız olabilir, ancak gözyaşları ve acılar olduğu sürece işimiz de bitmeyecektir. Tüm Hintliler Nehru'nun Hindistan'ı evrensel sosyal adalet ve insan gelişimi örneği olarak görme vizyonunu paylaşmasa da, çoğu paylaşıyordu. Gandhi'nin ölümünde yarım kalan adil bir sosyoekonomik düzen arayışı, bağımsızlık sonrası Güney Asya'nın başlıca kaygılarından biri haline gelecekti. Sömürge sonrası Güney Asya'nın diğer yeni devletlerinin liderlerinin çoğu da kendi bağımsızlık günü kutlamalarında, ulusal kaderleri olarak gördükleri şeyle ilişkili daha yüksek bir amaçtan bahsettiler. Pakistanlılar, layık anayasal hükümet ve İslami hukukun çığır açan bir karışımını elde etmeyi bekliyorlardı. Burma ve Sri Lanka'da ise bu arayışın motoru, dinamik, yerelleştirilmiş demokratik sosyalizm olacaktı. Tüm bu umutlar, Gana'nın kıveyim en kuru mahının önce siyasi krallığı arayın, o zaman her şey size verilecektir sözüyle en açık şekilde dile getirdiği, neredeyse evrensel bir sömürge sonrası inançtan kaynaklanıyordu. Bu söz, sömürge altındakiler kendi uluslarını inşa etme özgürlüğüne kavuştuklarında, sömürge zincirleriyle uzun süre engellenen insan potansiyelinin ortaya çıkacağını ve her şeyi önüne katacağını ifade ediyordu. Güney Asya'da, sömürge sonrası düşünce, bu insan potansiyelinin nasıl yönetileceğini açıkça belirledi. Güney Asya liderlerinin çoğu İngiliz eğitimliydi ve savaş sonrası kalkınma teorisinin yalnızca böyle bir devletin sermaye yaratabileceğini ve ekonomik faaliyetleri koordine edebileceğini savunduğu için, siyaseti ve kamu yönetimini güçlü bir yürütme organına sahip parlamenter bir sistem aracılığıyla yönlendirmeye çalıştılar. Nehru, gelişmekte olan dünyada devleti ulusal ekonominin en önemli noktasına yerleştiren liderler arasında en önde gelenlerden biriydi. Nehru'nun liderliğinde, Hindistan Cumhuriyeti başlangıçta sosyalist rejimler tarzında eşit bir ekonomik oyun alanı sağlamayı hedefledi, ancak yine de özel sektör girişimcilerine fırsatlar sunan karma ekonomik politikalar izledi, bu girişimcilerin çoğu bağımsızlık mücadelesini finanse etmişti. Güney Asya liderlerinin Batı eğitiminden kaynaklanan sömürge sonrası zihniyetlerin belki de en güçlüsü, dünya gücü statüsüne giden yolun Amerika, İngiltere, Japonya ve Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi hızlı sanayileşmeden geçtiği düşüncesiydi. Bağımsızlığın ilk dönemlerinde Güney Asya'da veya başka yerlerde yeni ortaya çıkan ulusların çok azı, geleneksel siyasi ve sosyal bölünmelerin sömürgecilik sonrası dönemin yükleriyle Sömürge dönemi düşünce ve politika modellerinin devamlılığı ve daha sonra hızlanan neoliberalizm ve küreselleşme güçleriyle birleşerek, yoksulluğu ve eşitsizliği ortadan kaldırma çabalarını nasıl etkileyeceğini öngörebilmişti. Daha da azı, soğuk savaşın yüklerini kendi şartlarında yönetebilmiş veya iç ilişkilerinde veya birbirleriyle olan ilişkilerinde etnomilliyetçiliğin yarattığı engelleri aşabilmişti. Hindistan Cumhuriyeti'nin 20. yüzyılın sonlarından geçişi, soğuk savaş, neoliberalizm, küreselleşme ve Milliyetçilik gibi sömürgecilik sonrası dönemin çoklu engelleriyle karşı karşıya kalan çoğu Güney Asya ülkesinin durumunu temsil etmektedir. Cavaharlıl Nehru, bağımsız Hindistan'ın ilk başbakanı olarak görevine, bölünme ve Gandhi'nin ölümü gibi büyük trajedilerin ortasında, ancak çoğu sömürgecilikten kurtulan toplumun sahip olduğundan çok daha fazla kaynakla başladı. İngilizlerin imalat sektöründe Hint rekabetini sınırlama çabalarına rağmen, 1930'lara gelindiğinde Hint sanayicileri İngiltere'nin Asya ile olan ticaretinin büyük bir bölümünü ele geçirmişti. Hindistan'ın 2. Dünya Savaşı sırasında İngiliz ihtiyaçlarını, özellikle de mühimmat ve kum torbaları için jüd tedarik etmesi, Hindistan'ın bağımsızlığını olumlu bir ticaret dengesiyle kazanmasını sağladı. Gandhi, İngilizlere Hindistan'ın köleleştirilmiş olmaktansa özgür olması durumunda daha iyi bir ortak olacağını söylemişti, aynı noktayı Thomas Babington Mace olayda 1830'larda dile getirmişti. İkisi de haklıydı. Bağımsızlık sonrası Hindistan, İngilizlerin önemli bir ticaret ortağı haline geldi. Hindistan ayrıca, İngiliz sömürge geleneğinin devamı niteliğindeki sivil kontrolün ordu üzerindeki etkisinden de faydalandı. Bu durum, anayasa yapım sürecinin darbe korkusu olmadan tartışmalı konuları ele almasına olanak sağladı ve Nehru'nun, kast veya dine dayalı ayrımcılığı ve belirli azınlık etnik topluluklarına karşı ayrımcılığı yasaklayan Hindistan Anayasası'nın 15. maddesinin, 1950, kabul edilmesini sağlamasına yardımcı oldu. Bu anayasaya yapılan bir değişiklik, 1993, kırsal kesimdeki kadınları korudu ve kadın haklarının önünü açtı, bu hakların genişlemesi, kadınların istihdamındaki birçok engeli ortadan kaldırdı. Ancak tüm kadınların haklarını korumak için yapılan girişimler, kısmen bu tür korumalara ihtiyaç duymayan zengin, yüksek kasttan kadınlar için fırsatların ayrılmasından kaçınma ihtiyacı nedeniyle başarısız oldu. Bu tür çabalar, o zamanda bugün de, bu politikaların gücünü sınırlamayı amaçladığı elitler tarafından eleştirildi. Kusurları olsa da, bu programlar yoksul Müslümanlar ve eskiden dokunulmazlar olarak bilinen, şimdi ise Dalit, Ezilmişler olarak adlandırılan dışlanmışların torunları için devlet üniversitelerine kabul edilmeyi başarıyla sağlamıştır. Yasaların henüz başaramadığı şeyi, kendi kendine yardım örgütleri yapmaya çalıştı. Bu örgütlerden biri olan ve 1972'de Elabet tarafından kurulan kendi kendine çalışan Kadınlar Derneği'nin, SWA, 1,8 milyon üyesi var, bir röportajda, hareketinin, neredeyse 200 yıl önce Rem Mohun Roy gibi kadın haklarını destekleyen Gandhi'den ilham alıp almadığı sorulduğunda Bet, ben bir Gandhi uzmanı ya da mürit değilim. Ben bir Gandhi uygulayıcısıyım diye yanıtladı. Gandhi'nin aksine, ancak eski Avrupa sömürgelerinin birçok lideri gibi, Nehru'da oldukça merkeziyetçi, devlet öncülüğünde sosyal ve ekonomik politikalar izledi. Nehru, modern sanayi toplumunun insanlıktan uzaklaştırıcı doğasına ilişkin Gandhi'nin görüşlerinin farkındaydı ve eşitsiz kalkınmaya karşıydı. Bununla birlikte, modern batı tarzı fabrikaları ve devasa baraj projelerini modern ilerlemenin örnekleri olarak gördü. Bu nedenle Hindistan'ın sanayi sektörünü geliştirmek için önemli adımlar attı, ancak eleştirmenler bunun çok fazla hükümet kısıtlamasıyla engellendiğini savunuyor. Nehru sonunda, o dönemde Hindistan vatandaşlarının büyük çoğunluğunu oluşturan yoksul kırsal çiftçilere toprak dağıtımını da içeren tarımsal reforma yöneldi. Ancak kırsal kesim sorunu, pançaya tıraş, köy öz yönetimlerini pan hayatları kalkınma aracı olarak kullanma fikri olan Gandici bir yaklaşım, şeklinde ele alındığında, toprak sahipleri ve yüksek kast mensuplarının egemen olduğu Hindistan Köy Konseyleri, yerel yönetimler ve idari memurlar üzerinde siyasi nüfuz elde etmeyi öğrenmiş ve böylece Hindistan toplumunun kenarında kalanlardan daha fazla toprak, su ve eğitime erişim sağlamaya devam etmişlerdi. Bireylerin toprak mülkiyetinin büyüklüğüne bir sınır koyma girişimine dayanan daha sonraki bir toprak dağıtım programı, programın amacını boşa çıkarmak için mülklerinin kapsamını gizleyen zengin aileler tarafından engellendi. Nehru'nun yeşil devrime öncülük etmesi, ürün üretiminde 3 kat artışa yol açtı ancak dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi, yeşil devrim tarımı da pahalı genetiği değiştirilmiş tohumlar Aynı derecede pahalı gübreler ve büyük toprak sahiplerine ve mekanik hasat ekipmanına sahip olanları destekleyen ölçek ekonomileri gerektiriyordu. Nehru'nun reformları en büyük beklentilerin altında kalınca, Gandhi'nin en aziz yardımcılarından Vinoba Beyb, köy köy dolaşarak toprak sahiplerinden daha az şanslı olanlara toprak bağışı yapmalarını istedi. Sonuçlar muhteşem değildi. Ancak Gandhi'nin yerel Satyagraha'nın insanları ruh gücü olarak adlandırdığı şey aracılığıyla ortak iyilik için harekete geçirme potansiyeline olan inancını doğruladı. Nehru, Hindistan'ın dış politikada Panchşahı'la, Beş Erdem veya Barış ilkesi, ilkelerine bağlılığını ilan ederek Gandhi'nin ilkelerine çok daha yakın hareket etti, Sri Lanka'da bunu destekledi. Bunlar arasında birbirlerinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine karşılıklı saygı, karşılıklı saldırmazlık, birbirlerinin iç işlerine karşılıklı müdahale etmeme, ikili ilişkilerde eşitlik ve karşılıklı fayda ve barış içinde bir arada yaşama yer alıyordu. Bunlar daha sonra, 18 ila 24 Nisan 1955 tarihlerinde Batı Java'daki Bandung'da bir araya gelen Asya ve Afrika'dan 29 ülke ve koloniyi temsil eden devlet başkanları tarafından ortaya konan 10 uluslararası davranış ilkesine dahil edildi. Bandang'daki toplantılar, bağlantısızlar hareketinin temellerini attı. Bu hareket, dünyanın iki kutuplu ABD-SSCB dünyasında taraf tutmaya zorlanmasından duyduğu öfkenin basit bir kanıtından daha fazlasıydı. Asya ve Afrika için, dünya işlerine kendi katkılarını yapma arzusunun bir ilanıydı. Panjshayla, 1955 yılında Hindistan ve Çin arasında Tibet konusunda yapılan anlaşmaya da dahil edildi. Nehru, yüzyıllar boyunca barışçıl kültürel ve ticari alışverişin kanalı olmuş uzun ortak sınırları göz önüne alındığında, Çin ile iyi ilişkileri son derece önemli görüyordu. Her iki ülkenin de Avrupa güçleri tarafından belirlenen mevcut ortak sınırlarını kabul etmek zorunda kalmasının, kendi hataları olmayan bir çatışmanın kaynağı olmaktan ziyade onları birbirine yaklaştıracağını umuyordu. Ne yazık ki, Çin Tibet'te ve Hindistan'ın Assam eyaletinde Çin'in Güney Tibet olarak adlandırdığı, Çin-Hindistan sınırının güneyinden Kuzeydoğu Hindistan ovalarına kadar uzanan bir bölge, daha agresif davranmaya kararlıydı. 1962'de, belki de Nehru'nun kaçan Tibet lideri Dalai Lama'ya güvenli sığınak sağlamasından öfkelenen ya da daha büyük olasılıkla, bölgede gücünü gösterme arzusunun bir parçası olarak Çin komünist güçleri, Sınır boyunca çeşitli yerlerde hazırlıksız Hint ordusu birliklerine saldırdı ve onları bozguna uğrattıktan sonra eski sınıra doğru geri çekildi, ancak her zaman sınırın gerisinde kaldı. Böylece Hindistan'ın hak iddia ettiği toprakları ele geçirdi, Nehru'yu utandırdı ve Hindistan'ın ulusal gururuna zarar verdi. Nehru, Amerikan Başkanı John F. Kennedy ile yakın bir dostluk geliştirmiş ve Sovyetlerle iyi ilişkiler sürdürmüştü, bu da Çin saldırısının ardından ona fayda sağladı. Ancak umut ettiği Asya müttefiki karşısında Hindistan'ın yenilgisi onu derinden yaraladı. 1964'te kalp krizi sonucu ölümüne kadar Nehru, Hindistan'ı görmek istediği gibi temsil etti: hoşgörülü, barışçıl ve ilerici. Nehru'nun ölümünden sonra Kongre Partisi sendeledi. Nehru, Gandhi yanlıları, çeşitli komünist ve sosyalist gruplar, sosyal muhafazakarlar Sendikacılar ve sendika karşıtı iş liderlerini içeren birçok fraksiyonu arasında ustaca siyasi uzlaşmalar sağlamıştı. Yokluğunda, Kongre Partisi doğal olarak imme kaybetmeye başladı. İronik bir şekilde, Nehru'nun kızı Indira Gandhi, Mohandaske Gandhi ile akrabalığı yok, tüm rakip fraksiyonların manipüle edilmesi en kolay aday olarak gördüğü kişi olduğu için 1966'da başbakan seçildi. Yanıldılar. Kendisini kongre liderleri arasında en ilerici olarak tanımlayan ve sol partiler tarafından desteklenen Indira Gandhi, Hindistan siyasetinde geniş bir etki yarattı. Çin'in nükleer bir cihaz patlatmasına karşılık olarak nükleer bir program başlattı, Hindistan'ın eski prenslerinin ayrıcalıklarını kaldırdı, bankacılık sistemini millileştirdi ve babasının yeşil devrim girişimlerini daha verimli hale getirdi. Ayrıca 1971'de Pakistan'ın Doğu illerini silah zoruyla ele geçirme girişimini de püskürttü ve bu da Bangladeş'in kurulmasına yol açtı. Pakistan'a karşı kazandığı bu zafer, 1972 ulusal seçimlerinde Kongre Partisi için ezici bir zafer anlamına geldi. Bununla birlikte, Indira Gandhi'nin kendi ittifakı içinde, Siyasi gücünü başbakanlık makamında yoğunlaştırmasının yozlaştırıcı bir etkiye sahip olduğundan endişe duyanlar da vardı. 1975'te Yüksek Mahkeme, hükümet kaynaklarını kişisel siyasi kampanyaları için kullandığı yönündeki muhaliflerinin iddialarını doğruladı. Mahkeme, görevden alınmasını emretti. Ancak o ayrılmayı reddetti ve olağanüstü hal altında iktidarını uzattı. Halk, kanunların üstünde olduğuna dair görünen inancından büyük ölçüde rahatsız oldu, ancak Gandhi siyasi rakiplerini tutukladı ve oğlu Sanjay Gandhi'ye gece kondu bölgelerinin temizlenmesi ve nüfus artışını sınırlamak için zorunlu kısırlaştırma programı başlatması talimatını verdi, bu adımları daha önce hiçbir hükümet atmaya cesaret edememişti. Ancak Sanjay'ın programları kendi gücünü artırmak için yapılandırılmıştı ve kusurluydu, çünkü kotaları karşılama baskısı, 70 yaşın üzerindeki erkeklere kısırlaştırma için teşvikler, genellikle bir transistörlü radyo, sunulmasına yol açtı. Liderliğiyle popüleritesinin geri geldiğini düşünerek kendini kandıran Gandhi, erken ulusal seçim çağrısında bulundu ve kaybetti. 1977'de büyük beklentilerle iktidara gelen Janata Partisi Koalisyon Hükümeti, Kongre içindeki eski çatlakların yeniden alevlenmesiyle komünistler, sosyalistler, sendikacılar, iş dünyası yanlısı liderler ve Hindu köktenciler arasında iktidar mücadelesine yol açtı, ortak bir sosyal veya ekonomik politika oluşturma umudu yoktu. Bu durumdan hayal kırıklığına uğrayan Hint seçmenler, görünüşte ders almış Indira Gandhi'yi 1980'de iktidara geri getirdi, ancak Gandhi, geri adım atamayacağını hissettiği bir otorite meydan okumasıyla karşı karşıya kalma talihsizliğini yaşadı. 20. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan devletler, yerel bağlardan ziyade sömürgeci bağlarla birbirine bağlı olan insanların bağlılığını korumakta zorlandılar. Bu durum, Afrika'da, Biafra, Ruanda, olduğu gibi, çoğu zaman soykırım ilimleri taşıyan uzun ve kanlı iç savaşlara yol açtı. Bağımsızlığın ardından, birçok bölge yerel kontrol sorunları nedeniyle Hindistan federal sisteminden ayrılmakla tehdit etti. 1950'lerin ortalarında Nehru, ülkeyi dilsel bölgelere ayırarak yeni ülkesine parçalarını bir araya getirmesi için biraz zaman kazandırdı. Ancak, kuzeydeki Keşmir'den güneydeki Andhra Pradesh'e kadar alt bölgesel hareketler ayrılıkçı gündemler geliştirdi. Pencap'ta ayrılıkçılık, İskoçya, Birleşik Krallık, Antwerp, Belçika ve Katalonya'da, İspanya, görülen küresel bir modeli izledi, bu bölgelerde daha yerel, sorumlu bir hükümet ve ekonomilerinin yönetimi arzusu, çoğunlukla daha varlıklı olan bu bölgelerin ulus olma fikrini yeniden düşünmelerine yol açtı. 1980'lerde, Hindistan'ın en üretken eyaleti olan Pencap'taki politikacılar, vergi mükelleflerinin neden Bihar gibi daha yoksul bölgeleri desteklediğini sorgulamaya başladılar. Pencap'ın geniş sulama sistemlerinin ve kamu işlerinin, İngiliz ve bağımsızlık sonrası yetkililer tarafından Bihar'dan bile toplanan vergilerle inşa edildiği gerçeğini göz ardı ettiler. Ancak Pencap'taki Sih Akalidal ayrılıkçı partisi, salt ekonomik ayrıcalığın ötesine geçen benzersiz bir şikayete sahipti. Üyeleri, Pencap'ın geçmişte Hindu çoğunluğa sahip yeni eyaletlere bölünmesinden öfkeliydi, bu durum, sihlerin bölgede çoğunluk nüfus olmasına rağmen hiçbir eyalette çoğunlukta olmamasına yol açmıştı. Bu antidemokratik durumla ilgili endişeler, bağımsız bir sih ulusunun, Kalistan, kurulması talebine dönüştü. Sih militanları daha sonra sih dininin en kutsal yeri olan Amritsar'daki altın tapınak kompleksini işgal etti. Militanlar bu dini merkezi, yerel hükümet yetkililerinin ve rakip Sih liderlerinin suikastları ve Pencaplı Hindulara yönelik terör saldırıları için silahlı bir ve koordinasyon merkezine dönüştürdü. Sih geleneklerine aykırı olarak, tapınak kompleksinin koridorlarında silahlar istiflendi. Sih aktivist Sant Janail Singh Bindranwale'nin fiziksel ölümden korkmuyorum, ama vicdanım öldüğünde, işte o zaman gerçek bir ölüm olur dediği rivayet edilir. Bu sözleri, Hindistan hükümetinin, işgali sona erdiren ve sih militanları, Bindran ve Yıldahil, ile kutsal yerlerine yapılan bir saldırı olarak gördükleri şeye karşı savunmaya koşan masum sihler arasında büyük can kayıplarına yol açan Mavi Yıldız Operasyonu'nu, 1 ila 10 Haziran 1984 başlattığı sırada söyledi. Bundan sonra Indira Gandhi, İngiliz valilerine ve Hindistan'ın tüm başbakanlarına güvenlik sağlayan Sih Koruma Birliği'ne güvenmemesi konusunda uyarıldı, ancak dinlemeyi reddetti. 30 Ekim 1984'te, Binder Anvali'nin davasına olan bağlılığını yansıtan bir konuşmada, hayatına yönelik tehditlere şu sözlerle yanıt verdi. ''Yaşayıp yaşamamam umurumda değil. Uzun bir hayat yaşadım ve tüm hayatımı halkıma hizmet ederek geçirdiğim için gurur duyuyorum. Son nefesime kadar hizmet etmeye devam edeceğim ve öldüğümde, kanımın her damlasının Hindistan'ı canlandıracağını ve güçlendireceğini söyleyebilirim. Ertesi gün, iki sih koruması onu kurşun yağmuruna tuttu. Ölümü ulusu daha önce hiç olmadığı kadar harekete geçirdi. Ancak kanının dökülmesi sih toplumu için anında ve korkunç sonuçlar doğurdu, Yalnızca Delhi'deki isyanlarda en az 5 bin masum sih öldürüldü. Bu karmaşanın içine, daha önce 1980'de kardeşi Sanjay'ın bir akrabası uçuşu kazasında ölümünün ardından parlamentoya aday olması istenen, havayolu pilotu Indira Gandhi'nin büyük oğlu Rajiv girdi. Annesinin ölümünün ardından başbakanlık görevine getirilen Rajiv, bu göreve hazır görünmüyordu. Ancak kısa süre sonra Nehru Hanedanlığı'nın emin ellerde olduğu anlaşıldı. Rajiv Gandhi, Hindistan'ı karma ekonomiden uzaklaştırıp batıda ivme kazanan neoliberal veya serbest piyasa odaklı ekonomilere yönlendirmekle tanınır. Rajiv Gandhi bu değişime, ithalat ve ihracat kısıtlamalarını kaldırarak ve ekonomik aktiviteyi yavaşlatan hükümet tarafından verilen izin ve lisanslama gereksinimleri sistemini sona erdirmeye çalışarak başladı. Aynı zamanda, gümrük reformlarıyla desteklediği yüksek teknoloji ve hizmet sektörlerinin gelişimini savundu. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin ortak oturumunda yaptığı bir konuşmada, sömürgecilik nedeniyle Hindistan Sanayi Devrimini kaçırdı. Bilgisayar devrimini kaçırmamalıyız dedi. Dünyanın başka yerlerinde serbest piyasa reformları devletin sosyal sektörden çekilmesiyle birlikte gerçekleşirken, Rajiv Gandhi ücretsiz temel kırsal eğitim sistemini kurdu ve ekonomik kalkınmayı sağlarken toplumsal uyumu ve Hindistan'ın kültürel geleneğini koruyan politikalar aracılığıyla kültürel ve ekonomik küreselleşme ile mücadele etme ihtiyacından etkileyici bir şekilde bahsetti. Ancak annesinin iktidarı merkezileştirmesinden kaynaklanan yolsuzlukla mücadele ederken tökezledi, bu durum. Kendisini ve hükümetin diğer üst düzey üyelerini de etkileyen ve kongrenin geçici olarak iktidardan uzaklaştırılmasına yol açan bir askeri tedarik sözleşmesi skandalına neden oldu. Devrilmeden önce Rajiv Gandhi, Güney Asya'yı kasıp kavuran ayrılıkçı bölünmeleri sona erdirmek için bazı ilerlemeler kaydediyordu. Komşu Sri Lanka'daki Sinhala Tamil ilişkilerine istikrar getirme çabaları yüzünden hayatını kaybetti. Hint alt kıtasından Tamilce konuşanlar, M.Ö. 200'den itibaren Sri Lanka adasında yaşamış ve ağırlıklı olarak orta yaylalarda ve kuzeyde yaşamışlardır. Sayıları, 19. ve 20. yüzyıllarda, o zamanlar Seylan olarak bilinen yerde İngiliz kahve, çay ve kauçuk plantasyonlarında çalışmak üzere yeni bir Tamilce konuşan dalganın işe alınmasıyla artmıştır. Bağımsızlığın ardından Tamilir, Sinhala halkı tarafından bir dereceye kadar tacize maruz kalmış ve ikinci sınıf vatandaş statüsüne düşmüştür. Tamil direnişi bir iç savaşa yol açmış ve bağımsızlık talebini körüklemiştir. Radikal Tamil ayrılıkçıları, Rajiv Gandhi'nin Sri Lanka'daki siyasi bir uzlaşmayı sağlamak için askeri müdahalede bulunma kararına o kadar güvenmiyorlardı ki, Kongre Partisi'nin iktidara döndüğü 1990 seçimleri sırasında onu bir intihar bombacısıyla öldürdüler. Ardından İtalyan eşi Sonia, siyasi bir makam aramasa da partinin liderliğini devraldı. Hindistan 21. yüzyıla girerken, Kongre Partisi'nin dağılmış bir halde olduğu, Nehru'nun liderliğini kaybettiği, piyasalarının liberalleşmesiyle birlikte ilk ekonomik bunalımların ortaya çıktığı ve Pakistan ile nükleer silahlanma yarışına girdiği bir dönemdeydi. Rajiv Gandhi'nin ölümü, 1990'lardaki küresel durgunluk ve bir dizi hükümet skandalı, Baratya Janata Partisi, BJP, önderliğinde, iş dünyasını destekleyen ancak dindar bir Hindu fundamentalist hareketin, genel olarak Hindutva olarak adlandırılır, yeniden canlanmasının zeminini hazırladı. Atal Bihari Vaşpaye'nin hükümeti döneminde, 1998 ila 2004, BJP yolsuzluğu temizlemeyi ve ekonomiyi iyileştirmeyi vaat etti, ancak BJP serbest piyasa ekonomisi ilkelerini benimserken yolsuzluk azalmadan devam etti. Dahası, BJP politikacıları, ülkenin eksikliklerinin günah keçisi haline getirerek, Hindistan'ın kapsamlı pozitif ayrımcılık programını baltalamaya çalıştılar. Bu taktik, BJP'nin ötekileştirmeyi amaçladığı kişilere yönelik saldırılara yol açtı, bunlar arasında 1992, 1993 ve 2002'de Gujarat'ta yaşanan ve iki üst düzey ve 30 diğer BJP yetkilisinin cezai olarak sorumlu tutulduğu ölümcül Müslüman karşıtı ayaklanmalarda yer alıyor. BJP'nin seçim platformu 2004 ve 2009 seçimlerinde reddedildi ve bu durum, kontrollü büyüme ve sosyal adaleti savunan kongre liderliğindeki bir koalisyonun, Birleşik İlerici İttifak veya UPA, kurulmasına yol açtı. Bu kolay bir iş değildi. Yaklaşık olarak Amerika Birleşik Devletleri veya tüm Avrupa Birliği nüfusuna eşdeğer bir sayı olan 300 milyondan fazla Hintli, bu daha zengin ülkelerin vatandaşlarıyla aynı yaşam standartına sahipti. Ancak bunun 3 katı kadar insan, eğitim veya diğer sosyal veya maddi iyileştirme araçlarına erişimden yoksun, aşırı yoksulluk içinde yaşıyordu, 300 milyondan fazla insan elektriğe erişemiyordu ve halkın yarısı temiz suya ve temel hijyen önlemlerine erişemiyordu. Birleşik İlerici İttifak'ın liderliğini, daha önce Hindistan'ın ilk ekonomik liberalleşme planını tasarlayan Kongre Partisi'nin eski baş ekonomi danışmanı Manmohan Singh üstlenmişti. Singh'in liderliğinde, piyasa reformuna dengeli bir yaklaşımın parçası olarak garantili iş yoluyla kırsal kesimdeki Hintlilerle bir sosyal sözleşme imzalandı ve ekonomi, hizmet sektörünün patlamasıyla birlikte, hala dengesiz olsa da, hızlı bir büyüme kaydetti. Hükümetin aslında ekonomik kalkınma lehine yoksulların çıkarlarını ihmal ettiği yönündeki artan eleştiriler arasında, Manu Mohan Singh ulusa seslenerek, hiçbir hükümet sıradan insana, halka yük getirmekten hoşlanmaz dedi. Aynı zamanda, hükümetin halkımızın uzun vadeli geleceğini koruma sorumluluğu da vardır. Bu, ekonominin hızla büyümesini ve bunun da ülkemiz gençleri için yeterli sayıda verimli iş imkanı yaratmasını sağlamamız gerektiği anlamına gelir. Zorluk şu ki, bunu dünya ekonomisinin büyük zorluklar yaşadığı bir dönemde yapmak zorundayız. Çin bile yavaşlıyor. Birleşik İlerici İttifak, Çininki ile eşdeğer. Ancak onun otoriterliğinden ve yaşlanan, küçülen iş gücünden arındırılmış bir ekonomik genişleme programıyla bu zorluğun üstesinden geldi. Bir zamanlar durgun ve ağır düzenlemelere tabi olan otomobil üretim sektörü hızla gelişti. Sömürgecilerin yerel üretimin büyümesini engelleme çabalarına rağmen bir sanayi devi haline gelen Tata Industries, İngiliz Land Rover ve Jaguar markalarını satın aldı ve yakında Hindistan'da Jaguar üretimine başlayacak. Aynı zamanda daha az varlıklı Hintlilerinde karşılayabileceği nano otomobil geliştirecek. Son yıllarda Chennai, BMW Ford ve Nissan fabrikalarının zaten yerleştiği Hindistan'ın yeni otomobil şehri haline geldi. Hindistan'ın genel büyümesine katkıda bulunan faktörlerden biri de Kuzey Amerika ve Avrupa'daki eğitim ve işlerinden dönen yüksek vasıflı Hintlilerin akınıdır. Yüzyıllar boyunca, Güney Asya'nın geleneksel bölgesel ticaret rolünden sömürge dönemine ait deniz aşırı işgücü politikalarına kadar uzanan ekonomik güçler, halkını dünyanın her köşesine yerleşmeye itmiştir. Batı'da eğitim görmüş birçok genç Hintli, NRI olarak da bilinen, yurt dışında yaşayan Hintliler, daha düşük işgücü maliyetleri sayesinde daha yüksek kar marjlarına sahip yeni iş girişimleri için fırsatlar sunan ve Batı'daki orta gelirli girişimciler için artık mevcut olmayan bir yaşam kolaylığı sağlayan Hindistan'da yaşamak ve çalışmak üzere gelişmiş mesleki uzmanlıkla geri dönmüştür. Bu durum, düşük maliyetli ev hizmetlileri Çoğu zaman Nepal ve diğer daha zayıf bölgesel ekonomilerden gelen çaresiz göçmenler için de geçerlidir. Sonuç olarak, küresel durgunluğun derinleşmesiyle birleşik İlerici ittifak, kemer sıkma önlemlerine başvurmak zorunda kaldı. Ayrıca, büyük yabancı perakendecilerin girişine izin vererek ve dizel fiyatlarında artışa göz yumarak ekonomiyi canlandırmaya çalıştı. Bu önlemlerin her ikisi de küçük işletmeleri doğrudan baltaladı ve SING yönetimini zayıflatacak kadar popüler olmadı. Küresel durgunluk ayrıca, kongre destekli neoliberal reformlarla birlikte gelen serbestleşmeden doğan bir dizi iş skandalını da ortaya çıkardı, bunların en ünlüsü kömür madenciliği sektörünün serbestleştirilmesiyle ilgiliydi. Eski yüksek mahkeme yargıcı Santoş Hegde, bir zamanlar Güney Hindistan'daki bir kömür madenciliği skandalını araştırmıştı, bu skandalda hükümet, gelişmemiş kömür sahalarının haklarını önde gelen iş adamlarına ve politikacılara, suç teşkil etmese de şeffaflıktan yoksun bir süreçle dağıtmıştı. Haig'de, 2012 yılında Coalgate olarak bilinen ve New York Times'ın politikacıların ve dostlarının ülkenin doğal kaynaklarının büyük bir bölümünü çoğu zaman bedelsiz olarak ele geçirerek büyük karlar elde etmelerini sağlayan küstah bir yandaş kapitalizmi tarzını ortaya koyduğunu belirttiği skandalın boyutundan şok olmuştu. Haig'de gazetecilere, bugün Hindistan'da politikacılar çok güçlü. Hep birlikte ülkeyi yağmalıyorlar demişti. Bu küresel bir olgu. Çin Komünist Partisi içindekiler, ekonomilerinin sektörlerini kontrol etmek için serbest piyasa reformlarından yararlanırken, komünizm sonrası Rusya ekonomisinin büyük bir kısmı başlangıçta, bazıları bu logosferdeki paylaşımlarında kendilerini oligark olarak adlandırmaktan gurur duyan bir elitin eline geçti. Birleşik İlerici İttifak'ın kemer sıkma politikaları ve yolsuzluk skandallarından hayal kırıklığına uğrayan Hindistan seçmeni, 2014'te BJP'yi iktidara geri getirdi ve karizmatik, çay arabası satıcılığından yükselen lideri Narendra Modi'nin Hindistan devlet gemisini düzelteceğine umut bağladı. Gujarat valisi olarak Modi, devlet bürokrasisini azalttı ve yerel ekonomide bir dönüşüm gerçekleştirdi, aynı şeyi ulusal ölçekte de yapacağına söz verdi. Rakipleri, BJP'nin kayırmacılık kapitalizmini dizginleme konusunda zayıf bir sicile sahip olduğu. Hindistan'daki herhangi bir siyasi partiden daha fazla zengin destekçiye sahip ve Modi'nin ekonomiyi genişletme vaatlerinin birçok kişiye istihdam sağlayacağı, ancak çok düşük ücretlerle olacağı konusunda endişelerini dile getirdiler. Ayrıca, Modi'nin neoliberal programının başarısız olması durumunda, aşırı Hindu fundamentalist BJP'nin geçmişte yaptığı gibi Müslümanlar arasında günah keçisi arayacağı korkusu da var, Modi. 2002'de Gujarat valisi olarak, bağımsızlık sonrası en kötü toplumsal şiddet olaylarından birini bastırmada gösterdiği yetersiz enerji nedeniyle büyük eleştiriler almıştı. Hindistan'ın büyük siyasi partilerinden hiçbiri son zamanlarda en zengin ve en yoksul vatandaşlar arasındaki giderek büyüyen uçurumu durdurmak için fazla bir şey yapmadı. Elektrik de dahil olmak üzere temel altyapı arayışında, Hindistan'ın yoksullarının çoğu şehirlere göç etti ve ilk kez kentsel nüfus kırsal nüfusu aştı. Şehirlerde yaşayanların çoğu, yoksulluktan kaçış yollarına erişimi olmayan gece kondu sakinleridir, bazen Deni Boyle'un 2008 yapımı neşeli ama fantastik filmi Slumdog Millionaire'de olduğu gibi yarışmalarla sunulan yollar, kırsal kesimdekiler ise daha önce hiç olmadığı kadar piyasanın değişkenliklerine maruz kalıyor. Şeker fiyatlarındaki küresel değişimler, piyasa sözleşmelerinin pazarlamacıları korumak için kasıtlı olarak belirsiz hale getirilmesi veya çiftçilerin anlayabileceği şekilde yetersiz bir şekilde açıklanması nedeniyle şeker çiftçileri arasında çok sayıda intihara yol açtı. Narmada nehrinin barajlanması gibi devasa su projeleri, yetersiz ve kötü yönetilen tazminat planları yoluyla yerli nüfusun zorla yerinden edilmesine yol açtı. Bu ve diğer birçok su projesi, şehirlere enerji sağlamak için tasarlanmıştır. Aslında çok az kişi, yaşamlarını ve geçim kaynaklarını sürdürmek için kuyuları aşırı kullanarak Hindistan'ın yeraltı su kaynaklarını tüketen çiftçilerin ihtiyaçlarını ele alıyor. Hindistan'ın zengin kesiminin giderek artan bir kısmı, Bağımsızlık sonrası dönemde Hindistan'ın barışın simgesi, farklılıklara hoşgörülü, bölgesel hırslarında ölçülü ve sosyal sorumluluk sahibi ekonominin örneği olması hayalinin geleceği olmadığını düşünüyor, bu hayalin, sosyalist eğilimlere sahip milliyetçi bir hareketin gerçekçi olmayan bir kurgusu olduğunu savunuyorlar. Gandhi'nin, kalkınmanın emekçi sınıfların onurunun pahasına olmaması gerektiği görüşünün ardında sosyalizm değil, humanizmin yattığını anlıyorlar. Ancak Güney Asya ve diğer yerlerde serbest piyasayı yönetici bir ilke olarak sorgulayan artan işçi huzursuzluğuna rağmen, piyasa güçleri tarafından yönlendirilen bir dünyada sıradan insan AM edimi -E için duyulan endişeyi kalkınmanın önünde bir engel olarak görüyorlar. Güney Asya'da elit kesimin talepleriyle kitlelerin beklentilerini yönetme görevi Güney Asya'nın uzun kara sınırları boyunca yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle daha da zorlaşıyor. Bu anlaşmazlıkların kökeni, yalnızca Avrupa sömürgecilik döneminin Güney Asya'yı kontrol etme büyük oyunundan kaynaklanan sınır anlaşmazlıklarına değil, aynı zamanda Hindistan ve Bangladeş'ten gelen yoksul yerleşimcilerin ve ayrıca yasa dışı ağaç kesicilerin, her iki ülkenin sınırlarında yaşayan orman sakinlerinin topraklarına tecavüz etmesinden kaynaklanan sorunlara da dayanmaktadır. Ayrıca, Hindistan ve Pakistan arasında açık savaşlar da yaşanmıştır, Pakistan da tıpkı Hindistan gibi hem iç hem de uluslararası güçlerin etkisi altında kalmıştır. Pakistan'ın ulusal tarihi, 1947'de İslami bir demokrasi kurma yönündeki kahramanca bir çaba ile başladı, ancak bu çaba, Birçok azınlık mezhebi göz önüne alındığında İslaminin anlamı ve şeriat hukukuna göre yorumlanan demokrasi konusunda bocaladı. Bu çatışmalar, Güney Asya'daki İslam'ın en eski günlerine kadar uzanıyor, ancak İngilizlerin Pencap, Sind ve Kuzeybatı sınır eyaletlerinde demokratik kurumlar geliştirmeye yönelik bencil isteksizliği nedeniyle derinleşti. Bu bölgelerin sakinleri, İngilizlerin Güney Asya'daki ordularının büyük bir kısmını oluşturduğu savaşçı ırkların üyeleri olarak algılanıyordu, ancak aynı zamanda bu tür insanların, savaşçı ruhlarını ve İngiliz yönetimine olan bağlılıklarını azaltabilecek siyasi gelişmelere uygun olmadıklarına da inanılıyordu. Oradaki demokratik kurumların zayıflaması, birçok Pakistanlı politikacı arasında hoşgörüsüzlüğe, kişisel çıkarlara ve yolsuzluğa kapı açtı ve bu da bağımsızlık sonrası askeri yönetime 1958 ila 1971, 1977 ila 1988 ve 1999 ila 2008 zemin hazırladı. Pakistan'ın askeri liderleri rakip sivil siyasi partilerin sağlayamadığı istikrar ve refahı sürekli olarak vaat ettiler. Bu görevde ABD'nin desteği vardı. ABD Hindistan'ın bağlantısızlar hareketindeki liderliği nedeniyle kalkınma yardımlarını demokratik Hindistan'dan Pakistan'daki askeri diktatörlüklere kaydırdı. Ancak, geçmişte küresel olarak otoriter yönetimi destekleyen ABD yardımlarında olduğu gibi, Pakistan'daki ulus inşası programları için sağlanan ABD fonlarının çok azı ortalama vatandaşa ulaştı. Pakistan'ın askeri liderleri, sivil hükümetler kadar yolsuzluk ve kötü yönetime meyilli olduklarını kanıtladılar ve bu da sivil politikacıların onları periyodik olarak görevden almalarına olanak sağladı. 1979'da, siyasi partiler arasındaki iç çekişmeler, Pakistan'ın en uzun süre görev yapan sivil başbakanı Zulfikar Ali Butto'nun, Kişisel yolsuzluğu ve siyasi bir rakibinin cinayetine karıştığı iddiaları nedeniyle devrilmesine ve idam edilmesine yol açtı. Babasının görevini iki kez üstlenen kızı Benazir Ali Bhutto da, rakiplerinin yolsuzluk suçlamalarıyla görevden uzaklaştırıldı. 2007'de suikasta kurban gitti, bu belki de rakiplerinin yaklaşan ulusal seçimlerde beklenen zaferini engelleme çabasının bir parçasıydı. Ancak Ocak 2008'de demokratik, merkez sol partisi iktidara geri döndü. O zamandan beri, batılı gözlemciler Pakistan'ın geleceğinin istikrarsız, nükleer silahlı bir İslam gücü olarak şekillenebileceğinden endişe ediyorlar, ancak liderleri daha acil sorunlarla karşı karşıya. Bunlardan biri, Afganistan-Pakistan sınırının her iki tarafındaki Taliban'ın Peştun milliyetçiliğinin yarattığı meydan okumadır. Bu, Pakistan'ın daha da bölünmesine ve Indus'un batı kıyısındaki Peştunca konuşanların, Peştunların çoğunlukta olduğu Afganistan ile birleşmesine yol açabilir. Peştunca konuşan Pakistanlıların çoğu arasında popüler bir fikir olmasa da, bu Afganistan'daki Taliban'ın uzun süredir devam eden bir hedefidir. Bu nedenle Pakistan istihbarat servisleri Taliban hareketine sızmaya ve onu kontrol etmeye çalıştı. Taliban'ın kökenlerinin bir kısmı Güney Asya selefiliğine dayanmaktadır, ancak Müslüman kardeşler ve El-Kaide gibi yükselen uluslararası selefi hareketlerle yeterince bağlantı kurarak, 2001 yılında El-Kaide'nin Afganistan topraklarına düzenlediği saldırılardan sonra ABD tarafından iktidardan uzaklaştırılmıştır. Pakistan'da, Taliban politikacılarının Pakistan'ın her zaman çalkantılı olan Afganistan sınırındaki Peştun dilini konuşanları, Batı Pakistan'ın tamamını kapsayacak daha büyük bir Afganistan için mücadelelerine katılmaya açıkça çağırmaya başlamasının ardından Taliban'a karşı tavır almıştır. Ancak o zamana kadar Taliban, Pakistan ordusuna da sızmış, laik partiler, Dini partiler ve askeri ve sivil yetkililer arasındaki ilişkiyi daha da karmaşık hale getirmiştir. Bu yetkililerin çoğu, kadınların eğitim almasını ve kendi hayatlarını kontrol etmesini engellemeye yönelik Taliban'ın sıklıkla şiddet içeren çabalarına şiddetle karşı çıkmaktadır. Pakistan'ın sivil ve askeri yönetimle mücadelesi, Güney Asya Müslümanları için kadim bir sorunu daha da kötüleştirdi, hakim Müslüman Ortodoksluğunun dışında kalanların rolü ve kabul edilebilir davranışları nasıl tanımlanacak? Hala çözülememiş olan bu sorun, bölünmeden sonra Pakistan'da kalan Hinduların taciz edilmesine yol açtı. Ayrıca, Ortodoks ulema tarafından dışlanan azınlık Müslüman mezheplerine yönelik giderek daha ölümcül saldırılara neden oldu. Müslüman teröristlerin Hindistan'a yönelik saldırılar düzenlemek için Pakistan topraklarını kullanması, örneğin 2008'de Mumbai'de olduğu gibi, bölgedeki çatışmaların en son tetikleyicisidir. Sonuç olarak, Pakistan ve benzer şekilde nükleer silahlı Hindistan, bütçelerinin büyük bir kısmını birbirlerinden korunmak için tasarlanmış askeri harcamalara ayırmıştır. Pakistan ve Hindistan'ın birbirlerine karşı sık sık sergiledikleri savaşçı tavır, aralarında birçok askeri çatışmaya yol açmıştır. Bunlardan çok azı, soğuk savaş boyutları taşıyan ve Pakistan'ın yeniden bölünmesine yol açan savaş dışında, uluslararası öneme sahip olmuştur. 1971'de, Başkan Nixon'ın Pakistan'ın destekleyici rol oynadığı çığır açan 1972 Çin ziyaretine giden ilk görüşmeler sırasında, Batı Pakistan'ın sivil ve askeri elitleri, ülke çapındaki seçim sonuçlarının ulusal iktidarın Doğu Pakistanlılara geçebileceğini göstermesinin ardından, ülkenin uzak, daha kalabalık ve varlık bakımından zengin Doğu eyaleti üzerindeki hakimiyetlerini sürdürmek için güç kullanmaya çalıştılar. Bu tür bir iktidar geçişi, birçok Batı Pakistanlı için kabul edilemezdi. Çünkü Doğu Pakistanlı yaşam tarzlarını, Batı Pakistanlıların tercih ettiği Orta Doğu kültürünün aksine, Bengal kültürü ve dilinden çok fazla etkilenmiş olarak görüyorlardı. Pakistan ordusunun Doğu eyaleti üzerindeki kontrolünü sağlamak için kullandığı güç korkunç seviyelere ulaştığında, Hindistan müdahale etti ve bu da sonunda Doğu Pakistanlıların eski yurttaşlarından ayrılıp kendi ulusları Bangladeş'i kurmalarını sağladı. Müttefikine yardım etmek amacıyla Başkan Nixon, Hindistan'ı, ABD'nin Pakistan'ın iç işlerine karışması halinde saldırıyla tehdit etti. Bu durum, Hindistan'ın Sovyetler Birliği ile bir savunma anlaşması imzalamasına yol açtı ve özellikle Sovyetlerin Afganistan'ı işgalinden, 1979 ila 1989, sonra, üç ülkenin ortak ulusal çıkarlarını tehdit eden bu durum, ABD, Pakistan ve Hindistan arasındaki ilişkileri büyük ölçüde karmaşıklaştırdı. Şu anda Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışma Keşmir merkezlidir. İngilizler, Hindistan eyaletlerinin yarı özerk yöneticilerinin, bölünme sırasında Hindistan'a mı yoksa Pakistan'a mı katılacaklarını seçmelerine izin verilmesini sağladı. Bu, Keşmir'in Hindu maharacasının, çoğunluğu Müslüman olan eyaletini çoğunluğu Hindu olan Hindistan'a katmayı seçmesine olanak tanıdı. Oradaki periyodik çatışmalar, Keşmir'i Pakistan ve Hindistan arasında, hiç kimseyi, özellikle de Keşmirlileri memnun etmeyen bir ateşkes hattı boyunca fiilen böldü. Keşmir üzerindeki mücadele başlangıçta çoğunluğu Müslüman olan nüfusun Pakistan'a katılma hakkına odaklanırken, şimdi Keşmir'den Hindistan'a akan nehirlerdeki azalan buzul erimesinin haklarına odaklanmıştır. Bu mücadele, El-Kaide'nin Pakistan yerine Müslüman Keşmir'in savunucusu olma çabalarıyla daha da karmaşık hale geldi. Dolayısıyla, sömürgecilik sonrası dönem, kendi kaderini tayin hakkı, iklim değişikliği ve küresel terörizm, Hindistan-Pakistan ilişkilerini olumsuz etkiliyor. Dünya tarihinde giderek artan sayıda rahatsız edici eğilimin bir araya gelmesinin farkında olan Pakistanlı ve Hintli yetkililer, Ticaretten Pakistan'ın Mumbai saldırısının faillerini hızla adalete teslim etmesi gerekliliğine kadar iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi çağrısında bulunuyorlar. Bu tür çabalar geçmişte başarısız olmuştu, ancak iki ülkenin karşı karşıya kaldığı ortak sorunların sayısı ve boyutu, bu tür tartışmalara yeni bir aciliyet kazandırdı. Her iki taraf da, geçmişten ders çıkarmalı, ''Komşularımızı değiştiremeyeceğimizi kabul etmeli ve artık tarihin esiri olmamalıyız'' diye itiraf etti. Bu görüş, 2014 yılında açıkça Hindu kökten Narendra Modi'nin Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif'i Hindistan Başbakanı olarak göreve başlama törenine davet etmesiyle doğrulanmış gibi görünüyordu. Bangladeş, kuruluşundan itibaren Pakistan'ı da rahatsız eden aynı hastalıktan muzdarip olmaya başladı, sivil ve askeri yönetim arasındaki mücadele. Bu durum, ordu ile İslamcılar ve İslamcılar ile Avami Ligi gibi güçlü sosyalist partiler arasındaki iktidar mücadelesiyle daha da karmaşık hale geldi. Avami Ligi'nin lideri ve Bangladeş'in ilk cumhurbaşkanı Şeyh Müjibur Rahman, parti siyasetini ulusal çıkarlara tabi kılmaya çalıştı, halefi, emekli bir general ve reformcu olan Cumhurbaşkanı Ziyaur Rahman da aynı şeyi yaptı. Her ikisi de suikaste kurban gitti. Sonraki hükümetler, Bengal'in ılımlı Sufi etkili kültürüne aykırı bir İslam ortodoksluğuna doğru bir kaymayı destekledi, çekçeklerin arkalarını süsleyen Bengal halk hikayelerinin resimleri, İslami temalarla değiştirildi. Son yıllarda, iki kadın başbakanın, Şeyh Müjibur Abdurrahman'ın kızı Şeyh Hasina ve General Zia'nın dul eşi Halida Ziya, önderliğinde ve 2009'dan bu yana yapılan bir dizi barışçıl parlamenter seçiminde yardımıyla, Bangladeş ekonomisi iyileşti ve kişi başına gelir 1975'ten bu yana ikiye katlandı. Bu büyümenin küçük bir kısmı, ekonomik fırsatları az olan insanların ekonomilerine dinamizm kazandırmanın bir yolu olarak mikrofinansmana öncülük eden Muhammed Yunus'un Gremi'nin bankasının sergilediği ahlaki örneğe atfedilebilir. Ülkenin ihracata dayalı ekonomisinin çok daha büyük bir kısmı, düşük ücretli işçiler arasında büyük can kayıplarına yol açan yıkıcı bina çökmelerine ve yangınlara neden olan, yabancı yatırımlarla desteklenen fabrikalara dayanmaktadır. Bangladeş, tek bir ülkenin çözebileceğinden daha büyük su tehditleriyle de karşı karşıya. Küresel ısınmaya bağlı olarak Himalayalardaki buzulların erimesi, su güvenliği için uzun vadeli bir tehdit oluşturuyor. Hindistan ve Çin'deki baraj inşaatlarıyla suyun yönünün değiştirilmesi de bir diğer tehdit. Her iki gelişme de, ortaya çıkan su kıtlığıyla başa çıkmak için, Hindistan'da olduğu gibi, yerel kuyu sularının aşırı kullanımına yol açtı. Bir diğer tehdit ise, iklim değişikliğiyle de bağlantılı olan Bengal körfezinden gelen deniz suyunun istilasıdır. Bangladeş'in her yıl küresel iklim riski endeksinde birinci sırada yer alması şaşırtıcı değil. Nepal ve Sri Lanka'nın karşı karşıya kaldığı başlıca sorunlar, iklim değişikliğinin yarattığı sorunlardan daha doğrudan insan kaynaklı ve çözüme daha elverişli niteliktedir. 19. yüzyılın başlarından itibaren İngiliz kontrolü altında olan eski bir kalıtsal monarşi olan Nepal, 1923'te tam egemenliğini geri kazandı. 1990'daki reformlar çok partili sisteme yol açsa da monarşi olarak kaldı. 2004 yılında, ülke kraliyet ailesinin büyük bir bölümünün kendi içinden biri tarafından öldürülmesiyle sarsıldı. Bu kriz, hükümetin 10 yıldır süregelen ve şiddet içeren Maoist esinli halk savaşı hareketine karşı mücadelesini zayıflattı, bu hareket, 1992'de Peru'daki aydınlık yolun, Sendero Luminoso, çöküşünden sonra türünün son örneklerinden biriydi. Ancak hükümet, Maoistleri bir güç paylaşımı anlaşmasına katılmaya ve Birleşmiş Milletlerin desteğiyle kapsamlı barış anlaşmasını, 2006, imzalamaya ikna edecek kadar güçlü olduğunu kanıtladı. Bu anlaşma, Maoist güçlerin silahsızlandırılmasını ve 15.000'den fazla insanın hayatını kaybettiği Nepal İç Savaşı'nda her iki taraftaki insan hakları ihlallerini ele almak üzere, Apartheid sonrası Güney Afrika modeline benzer bir hakikat ve uzlaşma komisyonu kurulmasını içeriyordu. Maoist gruplar arasındaki bölünmeler, bunlardan birinin iç savaşı yeniden başlatma isteği, Nepal'in dogmatik komünist ideoloji altında yönetilmesini engelledi, bu ideoloji komünist dünyanın diğer yerlerinde başarısız oluyordu. İç savaşın sona ermesi, Nepal'in insan gelişme ölçeğinde daha da aşağıya düşmesini engelledi, 2014 itibarıyla 187 ülke arasında 145 sırada, ancak Nisan 2015’te meydana gelen 8.1 büyüklüğünde, büyük bir deprem ve ardından gelen 6.7 büyüklüğündeki artçı sarsıntı, 20 bin’den fazla insanın ölümüne Nepal’in başkenti Katmandunun büyük bir bölümünün yıkılmasına ve altyapının harap olmasına neden oldu. Bir yıl sonra 600 bin kadar kişi hala evsizdi. O zamandan beri ilerici anayasal değişikliklere yönelik hareket, demokrasiye bağlı ancak kast sistemine dayalı ve nüfusun yalnızca %30'unun çıkarlarını temsil eden eski siyasi düzenin geri dönüşüyle sekteye uğradı. Dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi birçok Nepalli de ekonomik toparlanmanın yavaş temposundan dolayı öfkeli, ancak şu anda sokak protestolarıyla ifade edilen öfkelerinin Alışıla gelmiş siyasetin üstesinden gelmek için yeterli olmadığını düşünüyorlar. Dünya'nın jeolojik olarak en istikrarlı yerlerinden birinde bulunmasına rağmen, Sri Lanka bağımsızlığından bu yana hem çevresel hem de siyasi felaketler yaşadı. 2004 yılında 35 bin kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı tsunaminin etkileri hala devam ediyor ve ülke. Yerli Sinhala halkı ile İngilizler tarafından ithal edilen Güney Hindistanlı plantasyon işçilerinin nesiller boyu torunları olan Tamil'ler arasında 10 yıllarca süren bir iç savaşa katlandı. Bu çatışma, 2009 yılında Tamil militanlarının ezici yenilgisi ve Sinhala ordusunun neredeyse soykırım niteliğindeki savaş sonrası temizleme operasyonlarıyla, 2009'da 40 binden fazla Tamil sivilin öldürülmesiyle, sona erdi. Bu ölçekteki şiddetten sonra bu iki halk arasında uzlaşma olasılığı düşük görünüyordu. Ancak, Sinhala çoğunluğunun ayrımcılığıyla mücadele eden önde gelen Tamil siyasi partisi ayrı bir devlet talebinden vazgeçtiğinde, savaştan kurtulma umudu veren bir ders çıkarma ve uzlaşma komisyonu, 2010, kuruldu. 2015 yılında aşırı milliyetçilerin Sri Lanka'daki Müslümanlara yönelik ara sıra gerçekleştirdiği saldırıların, İnsan kayıpları daha yüksek seviyelere ulaşmadan önce azalıp azalmayacağı henüz belli değil. Myanmar'da, eski adıyla Burma, herhangi bir demokratik siyasi ilerlemenin, hele ki barışın mümkün olabileceğini çok az kişi tahmin edebilirdi. 1947'de, İngiltere'den bağımsızlığa giden yolun son adımlarını müzakere ederken, popüler solcu lideri Aung San, siyasi rakipleri tarafından suikaste uğradı. Bu olay, sömürge yönetimi tarafından kontrol altında tutulan etnik ayrılıkçı tutkuları serbest bıraktı ve muhalif partileri yasaklayan ve nadiren seçim yapan bir askeri junta kurulmasına gerekçe sağladı. 2010 yılında, 20 yıl sonra yapılan ilk seçimlerin junta yanlısı sonuçları uluslararası toplum tarafından hileli olarak değerlendirildi ve bu durum, Aung San'ın kızı ve önceki 14 yıldır ev hapsinde olan Aung San Suu Kyeyi liderliğindeki demokrasi yanlısı hareketin elini güçlendirdi. Uluslararası kamuoyunun desteğiyle cesaretlenen Suu Kyeyi, ülkesindeki otoriter rejimi zayıflatmak için Gandhi'nin sivil itaatsizliğini kullandı, ancak aynı yıl yeniden tutuklandı. Uluslararası boykotun ve demokrasi hareketinin şiddetsizlik ilkesine bağlılığından vazgeçmemesinin birleşimi, hükümeti nihayetinde taktik değiştirmeye zorladı. Aung San Suu Kyi kısa süre sonra serbest bırakıldı, Ulusal İnsan Hakları Komisyonu kuruldu, işçi sendikalarına ve görevlere izin verildi ve basın sansürü gevşetildi. 2012'de yapılan ara seçimlerde Aung San Suu Kyi'nin Ulusal Demokrasi Birliği Partisi, junta tarafından izin verilen ulusal meclisteki 45 sandalyenin 43'ünü kazandı. 2015'teki bir başka seçim turunda partisi iktidara geldi ve tüm önemli makamları kontrol altına aldı. Askeri yönetim tarafından kasıtlı olarak cumhurbaşkanlığı yapmasını engellemek için, İngiliz eşinin ve çocuklarının yabancı doğumlu olması nedeniyle, anayasaya eklenen bir madde, başbakanlık unvanını ona vermese de, zafer kazanan partisi hemen onun için yeni bir makam, devlet müşaviri, yarattı ve onu hükümetin başına getirdi. O zamandan beri Aung San Suu Kyi, Myanmar'ın daha büyük etnik bölünmelerini kontrol altında tutmak için mücadele ediyor. Bunu yaparken, Budist ülkesinde yaşayan küçük Müslüman nüfusun yasa dışı göçmen olarak görülmesini en iyi ihtimalle görmezden geliyor, en kötü ihtimalle ise onaylıyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, ülkesinin çok partili seçimler, Nispeten özgür bir basın, yasal olarak örgütlenme hakkı ve bazı hükümet fonksiyonlarının 14 eyalet ve bölgesel hükümete ve 6 özerk bölgeye sınırlı bir şekilde devredilmesi gibi başarılar elde etmesine yardımcı oldu. Onun liderliğinde Myanmar, iktidarın diktatörlükten demokrasiye geçişini barışçıl bir şekilde müzakere etti ve reform sürecinin devam etmesi, yatırımcıların gelmesi ve ekonominin büyümesi için gerekli kurumsal istikrarı sağladı. Aung San Suu Kyi'nin Myanmar'daki mevcut konumu, Güney Asya'daki cinsiyet paradoksunu akla getiriyor. O, Benazir Butto, Indira Gandhi, Şeyh Hasina ve Halidazia gibi ünlü erkeklerin kızları veya eşleri olan birçok güçlü Güney Asyalı kadın arasında yer alıyor. Başarıları genellikle, güçlü bir erkeğin gücünün, kadın olsalar bile, çocuklarında veya yakın akrabalarında yattığına dair yaygın bir inanca bağlanıyor. Ancak bölge halkı Hindu ve Müslüman, erkek ve kadın kadın sporcularının zaferlerinden büyük sevinç duyuyor ve son zamanlarda artan toplu tecavüzlere, namus cinayetlerine ve Taliban tarafından kadın eğitimini savunan bir Pakistanlı kızın idam edilme girişimine karşı yaygın protestolar düzenliyor. Bu gelişmeler, kadınların ve cinsiyetin siyasetteki yerinin, yaygın kabul edilenden çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Bu durum, son dönemde küresel ölçekte ataerkilliğin yükselişine rağmen, cinsiyet ilişkilerinin yavaş yavaş iyileştiğinin bir kanıtı olarak da yorumlanabilir, bu yükseliş belki de küreselleşme karşısında erkeklerin ekonomik ve sosyal güvensizliğinden kaynaklanmaktadır ve ataerkil dini köktencilik buna bir panzehir sunmaktadır. Taliban'ın kadınların yanı sıra eşcinsellerin, lezbiyenlerin ve trans bireylerin yeri hakkındaki görüşü, Diğer birçok inanç sisteminde de bulunan ilahi hukukun en muhafazakar ve cezalandırıcı emirlerini uygulama biçimi bakımından benzersizdir. Güney Asya'nın uzun tarihi boyunca dünya tarihinin birçok temasının bu bölgede nasıl işlendiği dikkat çekicidir. En son örnekler arasında, sömürgecilikten kurtulmanın bir aracı olarak bölünmenin bedeli, İrlanda ve Filistin'in yanı sıra Güney Asya, ve çok çeşitli siyasi ve dini ideolojiler tarafından yönlendirilen sömürge sonrası kalkınma çabalarının başarısızlıkları yer almaktadır. Bu temaların Güney Asyalı yazarlar tarafından hem kurgu hem de kurgu dışı eserlerde ne kadar açık bir şekilde aydınlatıldığı daha da dikkat çekicidir. Kusfund Singh, Pakistan'a tren, bölünmenin acısını Güney Asyalı olmayan okuyucular için somut hale getirmiştir. V. S. Naypol ve C. Champa Lahiri'nin eserleri diasporik ve göçmen topluluklarında kimlik mücadelesini ele almıştır. Merhum Kamala Purnaiya Taylor, Kamala Markandeya takma adıyla sanayileşme ve kentleşmenin küresel etkisine dair samimi bir bakış açısı sunmuştur. Elekteki Nektar. Meris Jaya Suriya'nın Siri Lanka'daki etnik çatışmayı inceleyen Terör ve Uzlaşma adlı eseri etnik şiddet konusundaki anlayışımızı genişletirken Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri adlı eseri, Hindistan ve dünyadaki inanç ve dini ideolojinin sınırlarını ele almasıyla küresel tartışmalara yol açtı. Vandana Shiva ve Arundhati Roy, küresel ekonomik kalkınmanın potansiyel olarak sürdürülemez doğası ve hızı konusunda küresel farkındalığı artıran birçok Güney Asyalı yazar arasında yer alıyor. Siddhartha Mukherjee'nin Tüm Hastalıkların İmparatoru, Kanser Biyografisi adlı eseri, İnsan sağlığına yönelik bu evrensel tehdidi aydınlatırken, Bano artık klasikleşmiş Urduca romanı Rajagil, Akbabaların Kralı, ise küresel yolsuzluk salgınını bir tür deliliğe benzetiyor. Bazı milliyetçiler arasında, İngilizce yazan veya eserlerinin İngilizce çevirilerinden faydalanan Güney Asyalı yazarların kazandığı birçok ödül, aslında ödül değil, yalnızca küreselleşmenin alt kıtanın yerel, Çoğunlukla Sanskritçe tabanlı dillerine karşı zaferinin işaretleridir. Güney Asya'da kültürel küreselleşmenin maliyetine ilişkin bu endişeler, özellikle Bollywood olarak adlandırılan ve Hint film stüdyolarının çoğunun eski adıyla Bombay olan şehirde bulunmasından dolayı bu adı alan Hint film endüstrisini tehdit eden mevcut bir eğilimde açıkça ifade edilmektedir. Bollywood, uzun zamandır küresel olarak üretilen ve dağıtılan film sayısı bakımından Batı'yı geride bırakmış olsa da, şimdi piyasa güçlerinin onu Hint sineması olarak kendine özgü niteliklerinden vazgeçmeye zorlayacağından korkuyor. Birçok yapımcı, film kültürünün belirleyici özelliği olan iffetli romantizmin, Batı filmlerine özgü daha cinsel içerikli aksiyonla değiştirileceğinden endişe ediyor. Bollywood ürünleri uzun zamandır geleneksel muhafazakar değerleri savunmak isteyen küresel müşteriler için bir sığınak olarak görülmüştür, ancak mevcut piyasa güçleri galip gelirse, Bollywood filmleri küresel pazarın taleplerine boyun eğebilir ve hem çeşitliliği hem de yerel kültürel değerleri baltalayabilir. Son 10 yılda medya yorumcuları, Hint film yapımcılarının sınırları zorlama baskısı altında olduklarını ve filmlerinin giderek daha müstehcen hale geldiğini belirtmişlerdir. Güney Asya'nın medyası, sanatları ve siyaseti, bölgenin dünya tarihi içindeki yolculuğuna dair bu çalışmada tespit edilen, halkının yenilikçilik, sentez ve ilham kapasitesinin incelenmesine açıkça elverişlidir. Güney Asya'nın en küçük ülkelerinden biri olan Bhutan'daki son gelişmeler, belki de bu kapasitenin en kapsamlı ve en olumlu ölçüsünü sunmaktadır. Butan, geleneksel kalıtsal Budist monarşisi çizgileri üzerine örgütlenmiş modern bir devlettir. 1900'lerin başlarından itibaren Butan'ın dış politikası İngiltere ve 1949'dan sonra Hindistan tarafından kontrol edildi. Ancak 1971'den beri Butan egemen statüsünü güçlendirdi. 2003 yılında kralı Jigme Singye Vanchuk, tebaası eski rejimden memnun olsa da, merkezi olmayan Demokratik bir yönetimi içeren bir anayasayı, 2008'de tamamlandı, yürürlüğe koymaya başladı. Hükümet daha sonra yüksek bir gayri safi milli mutluluk ölçütüne ulaşmayı hedefledi. Bu çaba, ülkenin dik dağlarına gömülü yeni hidroelektrik santralleriyle örneklendirilmektedir, bu santrallerin inşası insanları yerinden etmedi veya çevredeki doğal ortamın güzelliğini bozmadı. Hükümetin bu enerjiyi Çin ve Hindistan'a satarak elde ettiği gelirler eğitime ve genel yaşam standartını yükseltmeye yönlendirilmektedir. Doğal olarak, artan eğitim ve zenginlik ile bunlardan kaynaklanan seçim özgürlüğü, devletin geleneksel Budist değerlerini zaten baltalamaya başladı. Televizyon ve internete erişim bunu sağladı. Bhutan bunu kabul ediyor ve ülkeyi dengede tutmak için sert önlemler almaktan çekinmiyor. Butanlıların kültürel bütünlüğünü ve ekonomik fırsatlarını korumak için binlerce Nepalli göçmen işçi ve uzun süredir ikamet eden kişi sınır dışı edildi ancak bazılarının geri dönmesine daha sonra izin verildi. Butan, dünyanın modernleşme olarak adlandırdığı süreçten kaynaklanan zorlukların sadece zorluklar olduğunu ve Budist uygulamada iyi yönetimin insanların birbirleriyle ve dünya ile etkileşimine dayandığını savunuyor gibi görünüyor. Elbette, Buda'nın öğrettiği gibi, işler değişiyor. Bol su kaynakları olmadan, Buta'nın mutluluğa giden orta yol denemesinin akıbeti ne olabilir? Ancak şu anda butan, ulusal ölçekte yürütülen sürdürülebilir kalkınmanın bir örneği olarak görülüyor. Dünyanın nüfusundaki son dramatik artış, bunun sonucunda okyanusların aşırı avlanması ve çeşitli görünüşte geri döndürülemez faktörler nedeniyle temiz su ve diğer doğal kaynakların tükenmesi, bazı gözlemcilerin sürdürülebilir kalkınmanın, her ne pahasına olursa olsun ekonomik büyüme kavramının yerini alması gerektiğine inanmasına yol açtı. Butan, sürdürülebilir kalkınmanın nasıl başarılabileceğine dair bir vaka çalışmasıdır. Butan'ın yakın tarihi, Güney Asya'nın tarihi ve dünyadaki yeriyle uyumludur. Tüm uluslar, çeşitliliğin talepleriyle birlikte, modernleşme ve küreselleşmenin homojenleştirici, kutuplaştırıcı güçleriyle giderek daha fazla karşı karşıya kalmaktadır. Tüm uluslar, geleneksel etik değerleri modern ekonomik teorilerle harmanlamak için mücadele etmektedir. Tüm uluslar, doğal çevredeki değişimlere karşı savunmasızlıklarının giderek daha fazla farkındadır. Bhutan'ın yakın deneyimleri, Güney Asya'nın 5000 yıllık tarihine baktığımızda, Büyük destanı Mahabharata için söylendiği gibi Güney Asya için de söylenebileceğini hatırlatabilir. Orada dünyanın başka yerlerinde bulunamayacak hiçbir şey yoktur ve dünyada orada bulunamayacak hiçbir şey yoktur. Kronoloji: Milattan önce 7000-3300. Neolitik Çağ: Indus Vadisi'nde tarımın başlangıcı, zanaatkarlar taş boncuklar ve bilezikler yapıyor, ustalar çömlek ve bakır ve bronz aletler yapıyor. Çömlekçiler eserlerine kimlik işaretleri koyuyor, çömlekçi çarkları ortaya çıkıyor, Harappa'da ilk yazı. M.Ö. 2800-1900. Harapan uygarlığının zirve yılları, Sümer ile ticaret, Harapanlar tuğladan drenaj sistemleri ve bazı evler inşa ettiler, M.Ö. 1900'den sonra Indus Vadisi'ndeki kent kompleksleri gerilemeye başladı. Yaklaşık M.Ö. 1500-1200. ila 1200. Dört Veda sözlü gelenek olarak derlenmiştir. Yaklaşık milattan önce 800 ila 500. Apanishadlar şu şekilde oluşturulmuştur. Milattan önce 599 ila 527 Mahavira'nın hayatı. Milattan önce 563 ila 483 Buda'nın hayatı. Milattan önce 326 Büyük İskender Güney Asya'da milattan önce 321 Chandragupta Maurya, Nanda hanedanlığını devirerek Maurya İmparatorluğunu kurdu. Milattan önce yaklaşık 268 ila 232. Ashoka'nın saltanatı. Milattan önce 200 milattan sonra 200. Budist etkisinin zirve noktası. Güney Asya. Milattan önce 185. Maurya İmparatorluğunun sonu. Milattan önce 78, milattan sonra 150. Kuşanlar Güney Asya'ya gelir, Kaniskan'ın yönetimi, Hint-Yunan sanatı gelişir. Gandara, Budist mezhepler ortaya çıkıyor, Roma ile ticaret gelişiyor. Milattan sonra 320 ila 500. Gupta İmparatorluğu dönemi, bilim, sanat ve edebiyat gelişir. Milattan sonra 399 ila 412. Çinli keşiş Faxian Güney Asya'ya gidip geliyor. 454 ila 467. 495. Hunlar, Hunlar, istila ederler, başlangıçta püskürtülürler, ancak geri dönerek Gupta otoritesini zayıflatan devletler kurarlar. 476 ila 550. Gökbilimci Aryabhata, Güneş sistemini tanımlarken çalışırken. 629 ila 645. Çinli keşiş Zuanzang Hindistan'a seyahat etti ve Mahayanaist Budist öğretilerini ve metinlerini Çin'e getirerek geri döndü. 711 ila 712. Müslüman Arapların sindi fethi. 1192 ila 1198. Delhi Sultanlığı kuruldu. 1221 ila 1337. Moğol istilaları. 1398. Timur Delhi'yi yağmaladı. 1498. Portekizliler Kalikut'a geldi. 1526. 1. Panipat Savaşı, Babür 1526 ila 1530 tarafından kurulan ve ardından Humayun'un 1530 ila 1540 ve 1555 ila 1556 yönettiği Babür İmparatorluğu. 1540 ila 1555 Afganistan ara dönemi. 1556. 2. Panipat Savaşı, Babür yönetimini yeniden kurar, Büyük Babürler dönemi, Akbar 1556 ila 1605, Cihangir, 1605 ila 1627, Şah Cihan, 1628 ila 1658, ve son güçlü Babür hükümdarı Orange Sep Alamgir I, 1658 ila 1707, 1600, Londra Doğu Hint Adaları Ticaret Şirketi, daha sonra Britanya Doğu Hindistan Şirketi, kuruldu, 1737 ila 1761, Afganlar ve Maratalar arasında baskınlar ve savaşlar 1761'de 3. Panipat Savaşı'nda Afganların Delhi'yi yağmalamasının ardından Maratalar yenildi ve konfederasyon dağıldı. 1757 ila 1858 İngiliz Doğu Hindistan Şirketi yönetiminin dönemi. 1857 ila 1858 çeşitli adlarla anılan 1857 Savaşı, Sepoy İsyanı Büyük İsyan veya 1857 Hindistan Bağımsızlık Savaşı 1858 ila 1947 İngiliz Kraliyet Yönetiminin Dönemi 1877 Parlamento Kraliçe Victoria'ya Hindistan İmparatoriçesi unvanını verdi 1885 Hindistan Ulusal Kongresi kuruldu 1906 Müslüman Birliği kuruldu 1915 ila 1919 Özerklik hareketi, İngilizleri, 1. Dünya Savaşı sırasında verdikleri destek karşılığında Hintlilere verdikleri siyasi reform sözlerini yerine getirmeye zorladı, bu durum Montagu chelmsford Reform Planı ve 1919 Hindistan Hükümeti yasası ile sonuçlandı. 1919. Rowlatt yasası, Hindistan'daki özgürlükler üzerindeki savaş zamanı kısıtlamalarını genişletiyor, Amritsar katliamı. 1919 ila 1922 Hilafet Hareketi. 1930 Gandhi'nin Denize Tuz Yürüyüşü. 1935 Hindistan Hükümeti Yasası. 1942 Krips Misyonu Başarısız oldu, Hindistanı Terk Et Hareketi, Hindistan Ulusal Kongresinin liderliğinin büyük çoğunluğunun hapse atılması. 1946 Muhammed Ali Sinah'in Doğrudan Eylem çağrısı 1947. Hindistan ve Pakistan'ın bağımsızlığına eşlik eden bölünme, toplumsal katliamlar eşliğinde gerçekleşti. 1948 ila 1949. Myanmar, şimdiki adıyla Burma, bağımsızlığını kazandı, bir yıl sonra da Sri Lanka bağımsızlığını ilan etti. 1955. Hindistan ve Sri Lanka, bağlantısızlar hareketinin öncülüğünü yapıyor. 1958 ila 1971, 1977 ila 1988, 1999 ila 2008. Pakistan'da askeri darbeler periyodik olarak sivil yönetimi sekteye uğratıyor. 1964 ila 1966. Nehru ölür, 2 yıl sonra kızı Indira Gandhi başbakan olur. 1971 Hindistan-Pakistan çatışması, Bangladeş'in kurulmasına yol açtı. 1977. Indira Gandhi ofisinden uzaklaştırıldı. 1983. Sri Lanka iç savaşı başladı ve 2009'a kadar devam etti. 1984. Indira Gandhi başbakan olarak geri döner, Mavi Yıldız Operasyonu'nun ardından suikasta kurban gider, oğlu Rajiv Gandhi başbakan olur. 1984 ila 1991, Rajiv Gandhi ekonomik liberalleşme sürecini başlatıyor ve destek veriyor. Yüksek teknoloji ve hizmet ekonomisinin gelişimine. 1989, Aung San Suu Kyi ilk olarak ev hapsine mahkum edildi, sonraki 15 yılın büyük bir bölümünü devlet gözetiminde geçirecek. 2003, Hindistan hükümetinde BJP yükselişte olup, 1998'den 2004'e kadar ulusal demokratik ittifak partilerinin koalisyonuyla iktidarda yer almıştır. 2003. Bhutan, gayri safi milli mutluluğu teşvik eden bir kalkınma politikasına başlıyor. 2004 ila 2014. Hindistan, Hindistan Ulusal Kongre Partisi liderliğindeki koalisyon, Birleşik İlerici İttifak tarafından yönetilmektedir. Yıllık %8'lik büyüme oranının başlangıcı. 2007. Pakistan'da iki dönem, 1988 ila 1990 ve 1993 ila 1997 başbakanlık yapan Benazir Butto, iktidara geri dönmesini sağlayacak seçimlerden günler önce suikasta kurban gitti. 2010. Bangladeş, küresel iklim riski endeksinde zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. 2012. Hindistan'daki Coalgate skandalı. 2014. Ekonomik büyümenin yavaşlaması, Narendra Modi liderliğindeki BJP hükümetinin seçilmesine yol açtı. 2015. Delhi, dünyanın en kirli başkenti unvanını elde etti. 2016. Çin, küresel terörizmle mücadelede Hindistan ile işbirliğini genişletme sözü verdi.